İnsan ekolojisi, doğa ve kültür dünyamızı nasıl şekillendiriyor? Frederick Steiner, 2016 Önsöz, gelecek mi? İşte önümüzde uzanan şey bu. Yoksa biz mi yaratıyoruz? Diyelim ki doğa ve insanlar geleceği şekillendirmek için birbirinden bağımsız olarak çalışıyor. Ya da insan ekolojisinin merkezde olduğu bir geleceği hayal edin. Geçtiğimiz günlerde, önde gelen iki çevre liderine basın tarafından kariyerlerinde neler başardıkları ayrı ayrı soruldu. Düşünceli bir duraksamanın ardından her ikisi de esasen aynı cevabı verdi, çevresel veya toprak bozulma hızını yavaşlatmaya yardımcı olduğuma inanıyorum. Cevap tam isabetliydi. Bu cevaba hayran kaldım. Eğer liderler sadece etrafımızda açıkça görülen aşağı doğru sarmalları yavaşlatıyorlarsa, daha umut verici bir yol olmalı. Birçoğumuz hayatımızı bize verilen dünyayı biraz daha iyi hale getirmeye çalışarak geçiriyoruz. Oysa çok daha fazlasını başarabilecek bir alternatif mevcut. Geleceğe dair bir vizyon, bir hedef taslağı çizmeyi deneyin. Temel ilkelerini ve temellerini vurgulayın. İnsanların kişisel olarak ilişki kurabileceği somut mekansal hatlar verin. Elbette vizyon kısmen örtülü olacaktır. Geleceği inşa etmek için yalnızca ipuçları sağlayacaktır. Zamanla, alternatif vizyonlar ve bunlara ulaşmak için alternatif yollar ortaya çıkacaktır. Güzel, vizyonlar ve yollar arasında değerlendirme ve seçim yapmak bizim işimiz olmalı. Vizyon sahibi insanlar liderleri ve halkı harekete geçirir. Kısaca açıklayayım, hem doğanın hem de insanların uzun vadede geliştiği bir geleceği düşünün. Bu vizyonu tasvir etmek için, mevcut bilgi birikimimizden yola çıkarak ilkeleri bir araya getiriyor ve doğayı ve insanları temel amacı gerçekleştirecek şekilde düzenleyen bir çerçeve veya kaba bir tasarım taslağı oluşturuyoruz. Aşağıda şematik olarak gösterilen bu vizyon, önce embriyonik ve gizemli görünür, sonra yavaş yavaş somutlaşır. Bunu bir umut ışığı, iyimserlik için nadir bir somut temel olarak görüyorum. Sisle kaplı geniş bir manzarayı düşünün. Sadece anlık görüntüler, kısa sahneler görüyoruz. Birkaç büyük doğal bitki örtüsü kümesi. Büyük akarsular boyunca uzanan yeşil şeritler. Büyük yeşil kümeler arasındaki bağlantılar. İnsan faaliyetlerinin oluşturduğu bir matrisin içine dağılmış ve büyük yeşil kümelerin yakınında yoğunlaşmış doğa parçaları. Başlıca arazi kullanımları çoğunlukla büyük alanlarda toplanmış. İnsan faaliyetlerinin küçük alanları, başlıca arazi kullanım sınırları boyunca yoğunlaşmış. Münzevi yerleşimler ve izole insan arazi kullanımları mevcut, ancak nadir. Stratejik noktalar, göze çarpan planlama ve yönetim faaliyetleriyle çevrili. Yürüyüşü ve suyun ve vahşi yaşamın manzara boyunca doğal hareketlerini kolaylaştıran yol ağları. Trafik akışı, vahşi yaşamın ve insanların yakınlarda gelişebilmesi için yeterince sessiz. Büyük parçalardan oluşan kaba taneli bir arazi, ancak ince taneli alanlar da mevcut. Genel çerçeve veya bulmaca hiyerarşik olarak organize edilmiş, ancak döngüler, geri bildirim döngüleri ile birbirine bağlanmış. Tek tek yapboz parçaları da odak noktasına geliyor. Bazıları doğal süreçleri, diğerleri insan faaliyetlerini sergiliyor ve birçoğu her ikisini de etkili bir şekilde bir araya getiriyor. Binalar, doğal alanları rahatsız etmemek için yerleştirilmiş ve çevresel ve sosyal faydalar için düzenlenmiştir. Yerel ve bölgesel kültürler, yerlerin estetiğinde ve değerli mirasında kendini gösterir. Arazideki ekolojik akışlar ve süreçler, insan yapıları tarafından çok az kesintiye uğrar. Doğal formların bol olduğu ve biyolojik açıdan zengin noktalarla bezenmiş yapılı alanlar. Binalar, yollar ve yeşil alanlar, bir kişinin yaşadığı bölgedeki günlük kullanımlar için düzenlenmiştir. Yapılı alanlarda yürüyüş yollarının ve buluşma yerlerinin izi, hem insanlar hem de doğa için bitişik yapboz parçalarının uyumluluğu, her bir alan, komşu yapboz parçalarının bir takım yıldızına olan bağlantılarla desteklenir. Bu örtülü vizyonda sürekli olarak ilerliyor ve zaman içinde evrim geçiriyor. Su, toprak, besin maddeleri ve türler hareket halindeyken, insanların, malların, paranın ve bilginin akışıyla dengeleniyor. Değişen bir manzara, ekonomi ve politikanın bir gecede değişen hızıyla değil, yerel ve bölgesel kültürün hızıyla sürdürülebilir bir şekilde değişiyor. Bireysel yapboz parçaları, geniş kapsamlı temel arazi kullanım modelleriyle uyum içinde dönüşüyor. Bunlar, sürdürülebilir bir doğa ve insanlar vizyonunun sadece birkaç örneği. Öte yandan, elinizdeki kitap, insan ekolojisine dair yeni ve değerli bir bakış açısı sunuyor. Frederick Steiner, etkileyici bir dizi içgörü ve vizyon sunuyor. Her bölüm ilkeler ve bilgilerle dolu. Sentezleri yeni bir anlayış sağlarken, Aynı zamanda ekoloji ve kültür, doğa ve insan, toprak ve insanlar arasındaki kalıcı toplumsal zorluklara da değiniyor. Antropoloji, sosyoloji, ekoloji, peyzaj mimarisi ve planlama alanlarındaki temelleri üzerine kurulu insan ekolojisi, her alanda önemli bir rol oynamakla kalmayıp, giderek kendi özgün özelliklerini de ortaya koymaktadır. Steiner'ın ilgi alanlarından ikisi olan peyzaj ekolojisi ve peyzaj mimarisi, planlaması, insan ekolojisine değerli yeni boyutlar katmaktadır. Keskin zekası ve yetenekli eliyle Steiner, bu alanları ustaca çözümlemektedir. Dahası, tanıdık insan ekolojisi perspektifleriyle birlikte, bu yeni boyutlar, eylem için sağlam ve yaratıcı bir temel sağlamaktadır. İlerleyen sayfalarda birbirinden güzel görüntüler yer alıyor. Steiner bizi kendi evimizde ve bahçemizde olduğu kadar mahallelerde, şehirlerde ve kırsal kesimde de keşiflere götürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanındaki özel yerlere gözlerimizi açıyor. Vitruvius, Jefferson, Penn ve Powell'ın yaratıcı elleri canlanıyor. Meksika şehri üzerinde büyülü bir inişle, aşağıda yayılan desenleri aydınlatıyor. Polonya'dan Dubai'ye, İspanya'dan Avustralya'ya ve her kıtada ve birçok çağda, Canlı insan ekolojisi mesajlarını evimize taşıyoruz. Ve Roma'da yapılan o meşhur taksi yolculuğunu hayal edin, algılayıcı yazar, doğanın ve insanların iç içe geçmiş kollarına dair katman katman keyifli bilgiler ortaya çıkarıyor. Steiner, çoğu aile ve arkadaşlarla yapılan tartışmaların konusu olan, bazıları ise kozmik nitelikte olan önemli soruları tekrar tekrar ortaya koyuyor. Bazıları doğrudan cevaplanıyor, Birçoğu ise önemli ilkeler ve örneklerle ele alınıyor. Belki de çoğu bizi düşünmeye sevk ediyor. Evden küreye doğru hiyerarşit, sürdürülebilir bir insan ekolojisi için en umut verici seviye hangisidir? İnsan ve ekoloji bileşenleri nasıl görünürdü? Bölgesel planlamanın bir şansı var mı? Devlet ulaşım departmanları topluluklar yaratıyor ve yok ediyor mu? Gaya, etik veya din burada temel bir birleştirici güç mü? İnsan ekolojisi hakkındaki etkileyici bilgimizi toplum ve doğa için en iyi nasıl kullanabiliriz? Friedrich Steiner, etkileyici üslubuyla bilim ve sanatı berrak bir şekilde birbirine bağlıyor. Bilim insanı, öğrenci ve eğitimli kamuoyu, bu sayfalarda çok şey öğrenecek ve belki de bir aydınlanma yaşayacak. Derinlemesine inceleyin, burada bir bilgelik hazinesi yatıyor. Richard T. Forman Önsöz İnsan ekolojisinin ilk baskısının 2002'de yayınlanmasından bu yana, kitabın fikirlerini güçlendiren iki önemli gelişme yaşandı. Birincisi, dünya büyük ölçüde kentleşti. İnsanlık tarihinde ilk kez insanların çoğunluğu metropol bölgelerde yaşıyor. Bunun türümüz için geniş kapsamlı sonuçları var ve insan ekolojisi, kentsel ortamlardaki insan-çevre ilişkilerini anlamak için rehberlik sağlıyor. Şimdi, her zamankinden daha çok kendimize şu soruyu sormalıyız, şehirli bir tür olmak ne anlama geliyor? Şehirli bir hayvan olmak ne anlama geliyor? Küresel şehir nüfusunun artmaya devam etmesi bekleniyor. 1960'ta şehirlerde yaşayan insanlar dünya nüfusunun %34'ünü oluştururken, bu oran 2014'te %54'e yükseldi ve Birleşmiş Milletler'e göre 2050'de %66'ya çıkması bekleniyor. Geleneksel olarak, kentlilik medeniyetle ilişkilendirilmiştir. Kentli olmak, medeni olmak demekti. Bununla birlikte, şehirleri suç ve hastalıkla ilişkilendiren bir anti-kentsel mevcuttur. Her halükarda, artık avcı veya toplayıcı değiliz. Daha az, insan çiftçilik veya hayvancılık yapıyor. Sanayi devrimi bir süre önce sona erdi. Yine de, kültürel geçmişimiz bizi rahatsız ediyor. Yaşadığım Teksas, kentsel bir eyalet ama aynı zamanda country ve western kültürüne sahip. Geleceği planlamak için geçmişin etkilerinin izlerini çözmek önemlidir. İkinci olarak, kitabın ilk yayınlanmasından bu yana, kentsel ekoloji, ekosistem hizmetleri, dayanıklılık ve yenileyici tasarım gibi gelişmekte olan alanlarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Gezegen daha kentleşmiş hale geldikçe, birçok ekolog ve diğer çevre bilimci araştırmalarını metropol bölgelerine odaklamıştır. Bu süreçte, bu araştırmacılar apaçık olanı kabul etmişlerdir, İnsanlar şehirlerde yaşıyor. Kentsel ekosistem, insan ekosistemidir. Ulusal Bilim Vakfı, 1997 yılında Baltimore ve Phoenix'te iki kentsel uzun vadeli ekolojik araştırma, LTER, projesi kurarak bu araştırmaya Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir ivme kazandırmıştır. Bu LTER'ler o zamandan beri kentsel ekosistemlerde ekolojik ve sosyal araştırmaları entegre etmede önce olmuştur. Bu araştırma, doğal dünyadan elde ettiğimiz, ücretsiz olarak algıladığımız ve genellikle hafife aldığımız faydalar olan ekosistem hizmetlerinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Arılar tozlaşma yapar, taki yapmazlar, tohumlar iyi toprakta büyür, taki büyümeyi bırakana kadar, temiz hava soluruz, taki kirlenene kadar, meşe ağacının gölgesinin tadını çıkarırız, taki o ağaç artık orada olmayana kadar. Ekosistem hizmetlerine yönelik artan farkındalık, sürdürülebilirlik ve dahası, dayanıklılık ve yenileyici tasarım ile ilgili fikirlere katkıda bulunmaktadır. Dayanıklılık, bir yerin hasara direnerek ve kendini hızlı ve verimli bir şekilde yenileyerek bozulmalara dayanma yeteneğini ifade eder. Açıkça, bir sistemin kendini sürdürme yeteneği önemli bir dayanıklılık faktörüdür. Ancak, yenilenme daha da değerlidir. Yenilenme, kendi enerji ve malzeme kaynaklarını geri kazandıran, yenileyen ve canlandıran süreçleri ifade eder. Sürdürülebilir planlama ve yenileyici tasarım, İnsan ekolojisinin anlaşılmasını gerektirir ve iklim değişikliğinin sonuçlarını hafifletmek ve bunlara uyum sağlamak için elzemdir. Son olarak, İnsan Ekolojisi kitabının basılı versiyonunun yayınlanma zamanlaması, Papa Franciscus'un Mayıs 2015'te yayınladığı ve insan ekolojisine açıkça değindiği etkileyici Laudato Si'ye genelgesini takip etmektedir. Papa, bütüncül bir ekoloji günlük yaşamın ekolojisi çağrısında bulunarak şunları belirtmektedir, yaşam alanı ile insan davranışı arasındaki karşılıklı ilişki göz önüne alındığında, binaları, mahalleleri, kamusal alanları ve şehirleri tasarlayanlar, insanların düşünce süreçlerini, sembolik dillerini ve davranış biçimlerini anlamamıza yardımcı olan çeşitli disiplinlerden yararlanmalıdır. İnsan ekolojisi tam da bunu yapıyor, toplulukların, Manzaraların, şehirlerin ve bölgelerin tasarımında derinden yer alan biri olarak benim bakış açımdan yola çıkıyor. Dahası, tasarım yoluyla insan ekolojisini anlamak, insanların çevrelerine daha iyi uyum sağlamalarını mümkün kılıyor, bu da iklim değişikliği çağında gerekli bir yetenek. İnsan ekolojisinin sunduğu içgörüler, insanların doğanın bir parçası olduğu bilincinin giderek arttığı bir dönemde güncel ve geçerliliğini koruyor. Doğa sona ermedi, genişledi. İnsan ekolojisi, doğanın yolunu izlemek için zamansız ilkeler sunarak, nihayetinde insanlar ve diğer türler için daha asil ortamlar yaratmamızı sağlıyor. Giriş, yıkıcı özne. Kaos doğanın kanunudur, düzen ise insanın hayalidir. Henry Adams. Birbirimizle ve fiziksel çevremizle etkileşim halindeyiz. Yaşamımızı sürdürmek için canlı manzaraya bağımlı biyolojik varlıklarız. Bitkiler ve hayvanlar eylemlerimizden etkilenir ve varlığımız bitkiler ve hayvanlardan etkilenir. Karmaşık etkileşimler ağı içinde var oluyoruz, yani ekolojik bir dünyada yaşıyoruz. Dünyayı sonsuz bir etkileşim sistemi olarak algılamayı öğrenmek, yani çevremizi ve çevremizle ve birbirimizle olan ilişkilerimizi ekolojik olarak düşünmek zorlayıcıdır. Bu düşünce tarzı, ekonomi, politika ve iş dünyasına bakış açılarımızı yeniden gözden geçirmemizi gerektirir. Farklı planlama ve tasarım yolları önerir. Örneğin ekonomide, ekolojik bir bakış açısı, arz ve talepten çok daha karmaşık bir ilişki kümesi önerir. Neyin, nereden ve hangi maliyette arz edilmesi gerektiği, sadece dolar cinsinden değil, diğer türler ve diğer nesiller için de geçerlidir. Ekolojik anlayış, değerlerimiz ve dini inançlarımızla da yüzleşebilir. Ancak çoğu inanç, insanlığın doğal dünya ile olan bağlantılarını ve gelecek nesiller için koruma sorumluluklarını ele alır. Ekolojist Paul Sers, 1964 yılında ekolojiyi yıkıcı bir konu olarak adlandıran ilk kişiydi. Ekolojinin insanlığın uzun vadeli refahı için bir araç olarak ciddiye alınması durumunda, Modern toplumların kabul ettiği varsayımları ve uygulamaları, doktrinsel bağlılıkları ne olursa olsun, tehlikeye atacağını öne sürdü. Ekoloji, tanımı gereği, tüm organizmalar ile biyolojik ve fiziksel çevreleri arasındaki karşılıklı ilişkidir. İnsanlar da birer organizmadır. Sonuç olarak, bu kitabın başlığında olduğu gibi, insan kelimesinin ekoloji kelimesine niteleyici olarak eklenmesinin gerekli olup olmadığını sorabiliriz. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında sosyal ve biyolojik bilimler arasında birçok örtüşme vardı. Ekolojik kavramlar hem sosyolojide hem de coğrafyada öne çıkıyordu. Örneğin, çevresel determini Zm, çevremizin ten renginden davranışa kadar her şeyi şekillendirdiğini öne sürer. Bununla birlikte, bu kavramlar, Çevrelerin kültürleri nasıl şekillendirdiğine dair oldukça basitleştirilmiş ve hatta ırkçı düşüncelere yol açtı ve çevresel determini ZM 1920'lerde gözden düştü. Sosyal bilimler giderek fizik bilimlerinden ve dolayısıyla maddi dünyadan koptu. Sosyal bilimlerin odağı ekolojik modellerden, doğal güçlerin rolünün daha incelikli olduğu ekonomik, politik ve demografik yaklaşımlara kaydı. Bilimlerinin geçerliliğini güçlendirmek için bazı araştırmacılar, insan durumunun gözlemlenmesinden ziyade insanlar hakkındaki verilere öncelik veren nicel analize ağırlık verdiler. Bu arada, özellikle Kuzey Amerika'daki ekologlar, doğal, insan dışı ortamların incelenmesine yoğunlaştılar. Amerika Birleşik Devletlerindeki arazinin yaklaşık üçte biri kamu mülkiyetindeydi ve bu da geniş alanlarda insan müdahalesi olmadan yaban hayatı ve bitki örtüsü araştırmalarına olanak sağlıyordu. Bu kopuklukta birçok ironi var, örneğin, hem ekoloji hem de ekonominin Yunanca kökeni aynıdır, Oikos. Her iki disiplinde hane halkının incelenmesini içerir. Ekoloji, içinde yaşadığımız ve insan yapımı yapılarımızı, Evcilleştirdiğimiz bitki ve hayvanları yerleştirdiğimiz tüm sakinleri içeren çevresel evin incelenmesidir. Ekonomi ise para hanesinin incelenmesidir. Paranın akışını takip edebildiğimiz gibi yaşadığımız yerlerdeki diğer hareketleri de aydınlatabiliriz. Ancak ortak Yunanca kökenlerinin ötesinde ekonomi ve ekoloji aralarında çok az net bağlantı kalacak şekilde birbirinden ayrıldı. İnsan ve ekoloji kavramlarının bir araya gelmesi, çevre içindeki yerimizin gerçekliğini pekiştirmeye yardımcı olur. Dolayısıyla insan ekolojisi, insan türü ile çevresi arasındaki karşılıklı ilişkileri anlamaya yönelik bir girişimdir. Paul Shepard'a göre, insan ekolojisi kesinlikle biyolojik kavramlarla sınırlı olmayabilir, ancak onları göz ardı edemez veya hatta onları aşamaz. Nisan 1970'teki ilk dünya gününden ve modern çevre hareketinin yükselişinden bu yana, sosyal bilimciler çevreyi yeniden keşfederken, biyologlar sosyal etkileşimleri incelediler. Bu arada, çeşitli ekologlar insan topluluklarını ele aldı ve planlamacılar ve tasarımcılar insan topluluklarını şekillendirmek için sentezler sunmaya çalıştılar. Siyasetten müziğe kadar geniş bir yelpazede ifade edilen popüler kültürden gelen teşvikin yanı sıra, bilgisayar teknolojileri, kentsel morfoloji, şehirlerin fiziksel olarak nasıl yapılandırıldığının incelenmesi, peyzaj çalışmaları ve kaos ve karmaşıklık hakkındaki fikirler yoluyla teorideki ilerlemeler, sosyal bilimcilerin çevreye olan bu yenilenmiş ilgisine katkıda bulundu. Biyolojik bilimler içinden yapılan araştırmalar, organizma çevre etkileşimleri hakkındaki geleneksel görüşleri değiştirdi. Ekologlar giderek artan bir şekilde insanların çevreleri üzerindeki etkilerini dikkate alıyorlar. Bu yeni insan ekolojisi, indirgemecilik yerine karmaşıklığı vurgular, istikrarlı durumlar yerine değişimlere odaklanır ve ekolojik kavramları bitki ve hayvanların incelenmesinin ötesine, insanları da içerecek şekilde genişletir. Bu görüş, 20. yüzyılın başlarındaki çevresel determinizmden farklıdır. Yeni ekoloji, belirli bir fiziksel çevrenin insan anatomik varyasyonlarını nasıl şekillendirdiğinden ziyade, insan etkileşimlerinin karmaşıklığını ele alır. İnsanlar kapsamının bir parçası olduğu için, yeni ekoloji insan ekolojisi veya insan sistemlerini yeniden ele almak için geleneksel ekolojinin evrimi olarak görülebilir. Coğrafyacı Karl Zimmerer, yeni ekolojinin biyolojik ekoloji alanında meydana gelen önemli bir yeniden yönelimi özetleyen bir terim olduğunu belirtiyor. Yeni ekoloji, hem doğal hem de insan etkisine maruz kalmış biyofiziksel ortamlardaki dengesizlikleri, istikrarsızlığı ve hatta kaotik dalgalanmaları vurguluyor. Pulliam ve Johnson, yeni ekolojiyi geleneksel öncüsünden ayıran iki temel değişikliği tanımlıyor. 1- Yerel popülasyonların ve ekosistemlerin yerel kaynaklar ve koşullarla dengede olduğu düşünülen bir denge bakış açısından, tarihin önemli olduğu ve popülasyonların ve ekosistemlerin sürekli olarak bozulmalardan etkilendiği bir dengesizlik bakış açısına geçiş, ve 2- Popülasyonları ve ekosistemleri çevrelerinden bağımsız, nispeten kapalı veya özerk sistemler olarak görmekten, hem popülasyonları hem de ekosistemleri açık ve sistem sınırları boyunca madde ve bireylerin girdi ve çıktısından veya akışından güçlü bir şekilde etkilenen sistemler olarak görmeye geçiş. Geleneksel ekoloji, doğanın dengeyi sağlayabileceği ve ekosistemlerin kapalı sistemler olarak işlev gördüğü varsayımlarına dayanıyordu. Geleneksel teoriye göre, doğal bitki toplulukları birkaç aşamadan geçerek istikrarlı bir duruma ulaşıyordu. Ekolojistler, ormanlarda, çöllerde ve insan yerleşimlerinden nispeten uzak diğer ortamlarda bitki ve hayvanları inceledikleri için, etkileşimleri kapalı sistemler içinde incelenmek üzere izole edilebiliyordu. Yeni ekoloji, her iki varsayımı da sorguluyor. Canlı sistemler, istikrarlı ve dengeli olmaktan ziyade değişen ve karmaşık olarak görülüyor. Ayrıca, topluluklar arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor. Açık sistemler, yerelden küresele kadar çeşitli mekansal ölçeklerde akışkan, örtüşen sınırlara sahip. Yeni bir insan ekolojisine katkıda bulunan fikirler. Ekoloji, yeniden icat edilmeye, yeniden yorumlanmaya elverişlidir. İlişkiler şeyleri birbirine bağlar ve unsurlar arasındaki bağlantılara bakış açımız değişir. 1950'lerden itibaren antropologlar yeni bir ekoloji çağrısında bulundular. Bu, şimdi eski, yeni ekoloji, o zamanlar daha yaygın olan kültürel ekoloji yerine ekolojik oluşumlarda referans birimler olarak popülasyonları savunuyordu, bu anlayışta kültürler, çevrelenmiş birimler olarak ele alınıyordu. Son dönemde genişleyen ekoloji anlayışına yol açan fikirler, antropoloji de dahil olmak üzere birçok kaynaktan ve çeşitli disiplinlerden gelmiştir. Değişimin katalizörleri arasında teknolojideki gelişmeler, Kentsel morfoloji çalışmaları, beşeri bilimler içindeki peyzaj çalışmalarının evrimi, sosyal eleştiri, peyzaj ekolojisi biliminin ortaya çıkışı, kaos teorisinin daha geniş bir şekilde anlaşılması ve sürdürülebilirlik konularına artan ilgi yer almaktadır. Kentsel ekolojinin ortaya çıkışı, bazen birbirinden farklı olan bu katalizörlerin bir sentezinin başlangıcını örneklemektedir. Kentsel ekoloji, şehirler ve diğer insan yerleşimleri içindeki organizma çevre etkileşimlerine odaklanır. Kentsel alanlara yoğunlaşarak, yeni ekolojik bakış açısının ilgi alanları daha da iç içe geçmiştir. Bilgisayar ve uzaktan algılama teknolojilerinin de etkisiyle doğayı gözlemlemenin yeni yolları, işlevler, yapılar ve örüntüler hakkındaki anlayışımızı değiştirdi. Ekolojist Daniel Bobkine göre bu yeni, ve gelişmekte olan, teknolojiler, daha derin bir bakış açısı, yeni bir mitoloji ortaya çıkarıyor ve bu yeni bakış açısının iki temel yönünü belirliyor. Birincisi, birçok olay bağlantılı bir ağda eş zamanlı olarak ele alınabilir ve ikincisi, şans yaşam ve ölümün temel bir yönü olarak dahil edilebilir. Karmaşık ekolojik ilişkileri ortaya çıkarmada özellikle değerli olan bir bilgisayar teknolojisi, Kısaltması GIS olan coğrafi bilgi sistemleridir. Bu bilgisayar yazılım programları, analistlerin örtüşen mekansal verileri incelemelerine ve sonuçları haritalamalarına olanak tanır. Örneğin, bir kaplan böceği türünün yaşam alanı haritalanabilir ve daha sonra bir boz ayı türü için benzer bir harita ile karşılaştırılabilir. Aynı şekilde her ikisi de Kanada kazlarının göç yolları ve bir iğne yapraklı ormanın yayılım alanı üzerine yerleştirilebilir ve benzeri işlemler yapılabilir. G.I.S., 1960'lar ve 1970'lerde coğrafya disiplininden ziyade planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinden doğmuştur. G.I.S. geliştirme alanındaki çağdaş yenilikçilerin çoğu, Jack Dangerment ve David Sinton gibi planlamacı ve peyzaj mimarlarının yanı sıra coğrafyacılardır. GIS'in ortaya çıktığı 1960'lar ve 1970'lerde coğrafya içindeki haritacılar büyük ölçüde marjinalleştirilmişti ve bu da mekansal temsil uzmanlığında bir boşluk yaratmıştı. Coğrafya nicel bir devrim geçiriyordu ve kağıt haritalarla çalışanlar biraz eski moda kalıntılar olarak görülüyordu. Haritalanmış bilgiler GIS'in temelini oluşturur. Sonuç olarak GIS Çevre tasarım sanatları, çevre bilimleri ve sosyal bilimler gibi geniş bir yelpazedeki disiplinlerden önemli katkılarla, peyzajları incelemenin büyük ölçüde çok disiplinli bir yolu olarak ortaya çıkmıştır. G.I.S. teknolojileri, insan yerleşimlerinin karmaşıklığını tanımlamak, analiz etmek, planlamak ve tasarlamak için yeni yollar sunmaktadır. G.I.S, uzaktan algılama teknolojileri gibi gezegenin yüzeyini görmenin ve kaydetmenin yeni yollarıyla eş zamanlı olarak ortaya çıktı. G.I.S programları bilgileri haritalandırırken, uzaktan algılama dünya yüzeyindeki olayların görüntülerini oluşturur. Apollo astronotları Ay'a yaklaşırken, daha önce hiç görülmemiş görüntüler dünyaya ilettiler. Ay'ın hipnotize edici görüntüleri elbette dikkatimizi çekti. Ancak dünyanın mavi yeşil küresinin fotoğrafları belki de daha da etkileyiciydi. Kıtalar ve su kütleleri bulutların altında açıkça görülebiliyordu, ancak sınırlar kaybolmuştu. Artık dünyayı sınıflarımızdaki küçük küreler gibi göremeyecektik. NASA, diğer devlet ve özel uzaktan algılama grupları gibi gezegenin görüntülerini üretmeye devam ediyor. Hatta NASA, kendi televizyon ağında gezegenimizin sürekli görüntülerini yayınlıyor. Uzaktan algılama bilgileri uydular veya yüksekten uçan uçaklar aracılığıyla toplanır. Görüntüler, arazi örtüsü, arazi kullanımı ve fay hatları gibi belirli olayları ortaya çıkarmak için bilgisayarlar yardımıyla geliştirilebilir. İklim modelleri izlenebilir ve gelecekteki hava olayları tahmin edilebilir. Uzaktan algılama cihazları ayrıca yerdeki izleme istasyonlarına da bağlanabilir. Bu bağlantılar, olayların zaman içinde gözlemlenmesini sağlar. Örneğin, bir drenaj havzasında, merkezi bir veri toplama merkezine bağlı birkaç akarsu izleme ölçüm cihazı bulunabilir. Buna karşılık, uydular günlük olarak yağış ve kar örtüsü bilgilerini toplayabilir ve bu bilgiler saha verileriyle birleştirilerek gelecekteki su kaynakları tahmin edilebilir. Son birkaç on yılda, GIS ve uzaktan algılama teknolojilerinin kullanımı bilim insanları arasında hızla yaygınlaştı. Bir jeolog, bir fay hattının yerleşim yerleriyle kesiştiği noktayı belirlemek için bir hava fotoğrafının üzerine ana kaya haritasını yerleştirebilir. Bir ekolog, uzaktan algılanan bir görüntü üzerinde vahşi yaşam koridorlarını haritalandırabilir, bu bilgiyi bir GIS'e girebilir ve ardından jeoloğun haritasıyla karşılaştırabilir. Ek teknolojiler muhtemelen daha fazla olanak sağlayacaktır. Örneğin, görselleştirme teknikleri nesnelerin üç boyutlu temsillerini sunar. Bu tür görselleştirme, yerleri daha bütünsel olarak göstermek için GIS ile birleştirilebilir. Örneğin, jeoloğun ve ekoloğun haritaları, ana kaya, vahşi yaşam koridorları ve arazi kullanımı gibi olgular arasındaki ilişkileri göstermek için üç boyutlu olarak işlenebilir. İnternet de fırsatlar sunuyor. Örneğin, bir grup Amerikalı öğrenci bir grup İtalyan'la sanal stüdyoda çalışabilir ve örneğin Afrika'daki bir yerin G.I.S. haritalarını ve fotoğraflarını paylaşabilir. Bilgi çağında mı, bilgisayar çağında mı yoksa ekolojik çağda mı yaşıyoruz? Üçünde de yaşıyoruz, bilgisayarlar aracılığıyla depolanan ve iletilen bilgiler, birbirimizde ve dünyamızda olan etkileşimlerimiz hakkında giderek daha fazla şey ortaya koyuyor. Gerçek zamanlı uydu görüntüleri ve internette birleşen coğrafi bilgi sistemleri, GIS, gezegen için merkezi bir sinir sisteminin eş değerini sağlıyor. İnsanlar bu sistemin beynini sağlamayı hedefleyebilirler. Beynimizi bu teknolojileri ve bu bilgileri kullanmak için nasıl uygulayacağımız, yaşam biçimimizi ve dolayısıyla yerleşim şekillerimizi dönüştürecektir. Bilgi ortamı geliştikçe, insan ekolojisini daha iyi anlayabiliyoruz. Örneğin, uydu görüntüleri yerleşim yerleri için günlük iklim bilgisi üretebilir. Bu bilgiler zaman içinde CBS, coğrafi bilgi sistemleri, aracılığıyla haritalandırılabilir. CBS, iklim verilerini arazi kullanım ve arazi örtüsü haritalarının üzerine yerleştirmek için kullanılabilir. Bu süreç, araziyi nasıl kullandığımızı ve yüzeyine ne ektiğimizin kentsel iklimi nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu şekilde, CBS ve uzaktan algılama teknolojileri ilişkileri görselleştirmemizi sağlar. İnsan ekolojisi esasen ilişkilerle ilgili olduğundan, daha önce görülmemiş bağlantıları ortaya çıkardıkça ekolojik anlayışımız da ilerler. Özellikle kentsel alanlar hakkında önemli bilgiler ediniyoruz. Kentsel morfoloji, insan yerleşim modellerinin incelenmesidir. İnsanlar çiftliklerden ve kırsal köylerden madenlere ve kayak merkezlerine kadar çeşitli kentsel olmayan yerleşimler oluştururlar. Banyolar kentleşmeden yoksundur ancak coğrafyacılar tarafından genellikle kentsel olarak sınıflandırılır. Nüfus eğilimleri, dünyanın daha kentleştiğini göstermektedir. İnsanlık tarihinde ilk kez, dünya nüfusunun yarısından fazlası metropol bölgelerde yaşamaktadır. Gezegen kentleştikçe, kentsel alanların yapısı bilim insanlarının dikkatini çekmiştir. Washington Üniversitesi'nde mimarlık, peyzaj mimarlığı ve planlama profesörü olan Anne Vernez Mudona, 1997, göre, kentsel morfoloji öncelikle coğrafyada İngiltere'de MRG Conze'nin çalışmalarıyla ve mimarlıkta İtalya'da Severio Muratori'nin çalışmalarıyla evrimleşmiştir. Bu iki bilim insanı, şehirlerin fiziksel yapısının titiz ve kapsamlı bir şekilde haritalandırılmasını teşvik etmiştir. Konzen ve Muratori, İtalyanların tesuto veya şehrin dokuları olarak adlandırdığı, yani kentsel yapıyı bir arada tutan yapı kümeleri, bitki örtüsü ve yolların ayrıntılı haritalarını hazırlamışlardır. Etkileri Avrupa ve Kuzey Amerika'daki coğrafyacılar, mimarlar ve planlamacılar arasında yayılmıştır. Mudon, biçim, çözünürlük, veya hiyerarşi, ve zamanın kentsel morfolojik araştırmanın üç temel bileşenini oluşturduğunu belirtmektedir. Kentsel morfologlar, kültürü ortaya çıkarmak için şehri bir metin olarak okumayı savunmaktadır. Mudon, şehrin kültürel bir palimpsest olarak benzersiz anımsatıcı güçlere sahip olduğunu belirtmektedir. Başkaları için ise peyzajlar hem kültürel hem de doğal bir palimpsest olarak bu tür bir güce sahiptir. Manzaralar, sosyal ve fiziksel süreçlerin ve örüntülerin belirgin hale gelebileceği bir ölçek sunar. Manzaraları görürüz ve tüm duyularımız onların iyiliğine tepki verir. Manzara, giderek artan entelektüel öneme sahip bir kelime ve kavramdır. Sonuç olarak, beşeri bilimler, fen bilimleri ve güzel ve uygulamalı sanatlar alanlarında giderek artan bir ilgi ve çalışma konusudur. Birçok önde gelen tarihçi manzarayı keşfetmiş ve çalışmalarının odak noktası olarak kullanmıştır. Simon Shama manzaralar ve hafıza üzerine yazmış, John Stilgo Amerika'daki manzaranın tarihini izlemiş, Steven P.Y.N.E. Ateş'in kültürel tarihini araştırmış ve William Cronon, Chicago'nun yanı sıra yeni İngiltere'deki yerli Amerikalılar ve kolonistlerin tarihini açıklamak için manzarayı kullanmıştır. John Opie, Amerika Birleşik Devletleri tarihini çevresel bir perspektiften yeniden yazmıştır. Amerikalı tarihçiler, günlük yaşamın manzaralarına odaklanan Fransız Annals Tarih Yazımı Okulu'na borçludurlar. Buna ek olarak, manzaraların tarihleri ve arkeolojisi inşa ediliyor veya belki de yıkılıyor. Wallace Stegner'den Barbara Kingsolver'a kadar, özellikle Amerikan batısı yazarları, denemelerinde manzarayı önemli bir unsur olarak kullanırlar. Gizem yazarı Tony Hillerman'ın eserlerinde manzara neredeyse bir karakter seviyesine yükseltilir ve Alan Patton'un Cry, The of Country ve Nat Hamsun'un Growth of the Soil adlı eserlerinde de toprak en önemli karakterlerden biridir. Harika ve kendine özgü Mickey Davis, Güney Kaliforniya kültürlerine dair karanlık ve mizahi keşiflerinde manzarayı kullanır. Doğal döngüler, manzarada insan niyetleriyle kesişir. Örneğin, Terry Tempest Williams, Refuge adlı eserinde büyük tuz gölünün doğal yükselişini, kuş popülasyonları üzerindeki etkisini ve insanların sel baskınını engelleme girişimlerini ele alır. Suyun yükselişi ve alçalması doğaldır, belki de insan ve kuş tepkileri de öyledir, ancak insanlar gölün doğasına uyum sağlamakla yetinmezler ve eylemleri sorunu daha da kötüleştirir gibi görünmektedir. Bu manzara karşısında, diğer insan müdahaleleri Williams'ın ailesinin hayatında doğal olmayan rahatsızlıklara yol açar. Nevada ve Utah'ın ıssız çöllerinde yapılan nükleer testler ölümcül kanserlere yol açtı. Terry Tempest Williams, hem annesinin hem de büyükannesinin ölümlerini, doğal olmayan müdahaleler sonucu meydana gelen doğal olaylar olarak anlatıyor. Williams'ın sığınak olarak aradığı manzara, ailesinin diğer sığınağı olan yer için ölümcül bir yer haline geldi. Doğa fikrine, özellikle de Kanadalı çevre kuramcısı Neil Evernden'in eleştirileri, ekoloji ve özellikle de insanın doğaylı olan rolü hakkındaki tartışmayı genişletmiştir. Evernden şöyle belirtiyor, insanlarda doğal bir unsurun olduğunu söylemek, bizi doğanın daha geniş alanıyla ilişkilendiren bir övgü olabilir. Ya da, medeniyet yoluyla aşılması gereken bazı hayvani yönlerin varlığını ima eden bir eleştiri olabilir. Ve dahası, doğada amaç ve anlamda dahil olmak üzere, insani, herhangi bir şeyin var olma olasılığına direniyoruz, ancak daha sonra doğayı toplumsal fikirler için bir sığınak olarak kullanmaya devam ediyoruz. Doğa ve kültür ya da daha doğrusu doğalar ve kültürler birbirinden ayrılamaz. Doğaların doğası, kültürlerin kültürü, kültürlerin doğası ve doğaların kültürü üzerine düşünmek insanlar için doğal bir dürtüdür. Ancak ekolojist Reed-Noss ve etnobotanist Geripol Nabhan'ın da belirttiği gibi, doğa düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabilir. Ekolojik düşünce felsefi eleştirilerden olgunlaştıkça bilimsel bilgide derinleşmiştir. Peyzaj ekolojisi, peyzaj ölçeğindeki ekolojik ilişkilere odaklanır. Ekolojistler Richard Forman ve Michel Godron'a göre, peyzaj ekolojisi etkileşim halindeki ekosistemlerden oluşan heterojen bir arazi alanındaki yapı, işlev ve değişimin incelenmesidir. Avrupalı bilim insanları, peyzaj ekolojisini Amerikalı meslektaşlarından önce geliştirmişlerdir. Avrupa'nın peyzajları Kuzey Amerika'ya göre daha yoğun yerleşim görmüştür ve sonuç olarak insan etkisi Avrupalı bilim insanları tarafından hızla fark edilmiştir. Amerikalı ekolojistler ise nispeten bozulmamış peyzajları incelemeye daha alışkındır. Peyzaj ekolojisi disiplininin gelişmesi ve ülke genelinde artan banyoleşme, daha fazla Amerikalı ekolojistin doğal sistemlerle insan etkileşimlerini kabul etmesiyle bu durumu değiştirmiştir. Peyzaj ekolojisi, Avrupalı, Amerikalı ve Avustralyalı katkıda bulunanlar arasındaki çoklu etkileşimler yoluyla evrimleşerek yeni ve güçlü bir şeye dönüşmüştür. Richard Forman, insan yerleşimlerinin peyzajlarda mozaik benzeri desenler oluşturduğunu ve bu arazi mozaik vizyonunun peyzajı bilim insanları, özellikle de ekolojistler için kolayca erişilebilir hale getirdiğini gözlemlemektedir. Manzaralarda değişim ve etkileşimler görebiliriz. Arazi kullanımları arasındaki sınırlar veya arayüzler özellikle hassas ve zengin olabilir. Hızla büyüyen bölgelerde sınırlar istikrarsız ve çatışmacıdır. Yeni evler tarım arazilerinin yerini alır. Arazi nispeten ucuza satılır. Açık arazi çekici bir arka plan sağlar. Tarım uygulamaları toz ve gürültü yaratır. Tarım genellikle insan sağlığı için sonuçları olan kimyasallara bağlıdır. Banyo sakinlerinin yaşam tarzları ve beklentileri, kırsal komşularından önemli ölçüde farklıdır. Büyük John Deere traktörleri ve biçer döverlerinin yerini küçük John Deere çim biçme makineleri alır. Bu tür manzara değişimleri bilimsel analize elverişlidir. Örneğin, ekologlar şu soruyu sorabilir, değişimi hangi etkileşimler yönlendiriyor ve hangi örüntüler ortaya çıkıyor? Peyzaj ekolojisi uygulamalı sanatları etkilemiştir. Peyzaj mimarlığı, bu etkinin açıkça görülebileceği bir meslektir. Planlama, peyzaj ekolojisi araştırmalarından etkilenen bir diğer uygulamalı disiplindir. Gelişmekte olan koruma biyolojisi alanı da peyzaj ekolojisinden elde edilen bulgulardan büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu disiplinler veya en azından bunlardan gelen fikirler, yeşil alanlar gibi belirli projelerin planlanmasında bir araya gelir. Peyzaj ekolojisini araştırırken, edindiğimiz bilgi hem eylemlerimize rehberlik etmemize hem de onları sınırlamamıza yardımcı olabilir. Kuala Lumpurlu mimar Ken Yeang'a göre, ekolojik tasarımda dört unsurun aynı anda dikkate alınması gerekir. Ayrıca, bu unsurların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunun anlaşılması da gereklidir. İlk iki unsur, tasarlanan sistemin dışsal ve içsel karşılıklı bağımlılıklarıdır. İlk unsur, dışsal karşılıklı bağımlılıkları, yani çevredeki süreçleri ve faaliyetleri ele alır. Tasarladığımız şeyle etkileşime girecek peyzaj süreçleri ve faaliyetleri nelerdir diye sorabiliriz. İkinci unsur, tasarlanan sistemin içindeki veya ona özgü süreçleri ve faaliyetleri ifade eder. Bu tasarım içinde hangi yeni süreç ve faaliyet kümelerini yaratıyoruz diye sorabiliriz. İlk iki unsurla, tasarlanan şeyin bağlamını ve iç işleyişini anlamaya çalışıyoruz. yange göre, sonraki iki husus dıştan içe ve içten dışa enerji ve madde alışverişini ele almaktadır. Bu durumlarda, tasarlanan sisteme çevresel etkiler ve bunun tersi de dikkate alınır. Tasarım ve planlamada bu tür bir analiz kullanılarak, binalar veya bahçeler gibi bireysel tasarlanmış nesneler bağımsız olarak değil, Dinamik peyzaj sistemlerinin parçaları olarak ele alınır. İngiltere'den Robert Smithson ve Nancy Holt, Amerikalı Mary Miss ve Michael Singer ile İtalya'dan Giuseppe Penan gibi birbirinden farklı sanatçılar, manzarayı sanatlarının merkezine yerleştirmişlerdir. Doğanın, tüm sanatın temelinde yattığı savunulabilir ve savunulmuştur, bu nedenle, doğanın ve kültürün görselleştirilmesi olarak manzara, sanatçıların dikkatini doğal olarak çekmektedir. George Hersey ve Grant Hildebrandt gibi mimarlık kuramcıları da binaların biyolojik kökenlerini araştırmışlardır. Sanat hayatla ilgilidir ve gerçekten başka bir şeyle ilgili olamaz. Başka bir şey yok, diye ilan eder sanatçı Damien Hirst. Hayat için sanata, sanat için hayata, duyularımızı doğaya karşı canlandıran sanatlara ihtiyacımız var. Phoenix'te sanatçılar Michael Singer ve Linnea Glead, bir çöp depolama alanının yanına katı atık yönetim merkezi kurdular. Mühendisler ve mimarlar daha önce tesisi sıradan, büyük bir kutu olarak tasarlamışlardı. Gület ve Singer, yoğun bitki örtüsüne sahip bir dizi teraslı yapısını yeniden düzenlediler. İçerideki geri dönüşüm faaliyetlerine ve çevredeki dağlara ve şehre bakış açıları kolaylaştırıldı. Tesis içindeki ve çevresindeki faaliyetler şeffaf hale geldi ve çevre eğitiminin odak noktası oldu. Nesne merkezli eserlere alışkın ziyaretçiler, sanat nerede? diye soruyorlar. Sanat her yerde. İnsanların ve doğanın etkileşimini etkileyen bir diğer düşünce akımı ise, evrenimiz çoğulcu ve karmaşık bir karaktere sahiptir diyen kaos teorisidir. Kaos teorisi, sistemlerin karmaşıklığını ele alır. Ilya Pyrigocin ve Isabel Stengers'ın Kaostan Düzen adlı eserinde belirttiğine göre, doğa, çoklu, zamansal ve karmaşık bir yöne doğru radikal bir değişim geçiriyor. Ayrıca, geri döndürülemezlik, her düzeyde düzenin kaynağıdır. Geri döndürülemezlik, kaostan düzeni ortaya çıkaran mekanizmadır diye açıklıyorlar. Bir zamanlar kaosun, düzenli bir evrenin varlığından önce gelen sonsuz uzay ve biçimsiz madde olduğu düşünülüyordu. Peki evren düzenli mi? Kendiliğinden değişime uğrayan bir sistemde entropi artar, yani iş için kullanılabilir enerji miktarı azalır. Eğer kendiliğinden değişim norm ise, evren sürekli bir düzensizlik içindedir. Ancak durum böyle ise, tüm enerji kaybolur ve entropi hüküm sürer. Kaos, necentropi yoluyla, aksi takdirde kaybolacak olan sistemlere enerjiyi geri kazandıran belirli bir düzen yaratıyor gibi görünüyor. Peyzaj mimarı Laurie Olin, doğanın düzensiz olmasa da kesinlikle coşkulu olduğunu savunuyor. Kaos teorisi, doğanın coşkusu içinde yolumuzu bulmamızı sağlayabilir. Teori, yeni ekolojideki değişim ve karmaşıklık hakkındaki fikirleri güçlendirmeye ve bilgilendirmeye yardımcı olur. Kentsel alanların ekolojilerine olan artan ilgi, bu değişim katalizörlerinin birleşmesinin kanıtını sunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Bilim Vakfı (NSF) 1997 yılında iki uzun vadeli ekolojik araştırma (LTER) projesi kurmuştur. NSF, bu projeleri Baltimore ve Phoenix metropol bölgelerinde kurmadan önce LTER'leri kentsel olmayan yerlerde konumlandırmıştır. Uzak yerler, ekologların nispeten kapalı sistemlerdeki istikrarlı durumlar kavramını keşfetmeleri için ideal yerler sunmuştur. Giderek artan bir şekilde, etkili Amerikalı ekologlar, daha karmaşık sistemlerin incelenmesini sürdürmek için NSF’yi metropol bölgelerinin ekolojisini de dikkate almaya çağırmaya başlamıştır. Biyolog Nancy Grimm ve meslektaşları, kentsel ekolojik sistemler, ekologlar için çok sayıda zorluk sunmaktadır, diye belirtiyorlar, bunlar arasında yaygın insan etkisi ve şehirlerin aşırı heterojenliği ile sosyal ve ekolojik yaklaşımların, kavramların ve teorinin entegre edilmesi ihtiyacı yer almaktadır. Baltimore ve Phoenix LTR'leri birbirine zıt kentsel koşullar sunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzeydoğu bölgesinde yer alan Baltimore, Phoenix'ten daha eski bir şehirdir ve daha yoğun bir kentsel dokuya sahiptir. Phoenix'in güneş kuşağındaki konumu, otomobil, uçak, klima ve soğutma teknolojilerinin bir sonucu olarak gelişen bir şehir sunmaktadır. Baltimore'daki büyüme oldukça yavaşken, Phoenix metropol bölgesindeki nüfus artışı ülke genelinde lider konumdadır. Nemli Chesapeake körfezi, Sonoran çölü ile tezat oluşturmaktadır. Sonuç olarak, Baltimore ve Phoenix-LTR'leri, kentsel koşullardaki sabitleri ve doğal çevreden ve yerleşim döneminden kaynaklanan özel varyasyonları anlamamıza yardımcı olabilir. Şimdiye kadar, bilim insanlarının egemen olduğu kentsel ekoloji grubu ile mimarlar ve planlamacıların önderliğindeki kentsel morfoloji grubu arasında nispeten az etkileşim olmuştur. Coğrafyacılar her iki grupta da mevcuttur ve muhtemelen köprüler kuracaklardır. Bu köprülerin özü, insan ekolojisini daha iyi anlamak yoluyla sağlanabilir. Sürdürülebilir kalkınmayı ciddiye alıyorsak, insan ekolojisi önemlidir, yani gelecek nesilleri sahip olduğumuzdan daha az kaynakla bırakmadan tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan ekonomik ilerleme. Doğanın sermaye hesabını sömürmek yerine, doğanın gelirinden yararlanma biçimi veya planlamacı Jill Grant ve meslektaşlarının tanımladığı gibi sürdürülebilir kalkınma. Toplulukların doğal süreçleri ve peyzaj işlevini korumayı ve kaynakları gelecek nesiller için muhafaza etmeyi amaçladığı bir bağlamda uyum ve iyileştirmeyi gerektirir. Geleceğin temellerini atmak için yaşadığımız toplulukların organizasyonunu işlevini, yapısını ve süreçlerini anlamalıyız. Belki de sürdürülebilir kalkınmaya olan artan ilgi toplulukları daha yaşanabilir hale getirme çabası bir şeylerin yolunda gitmediği bir yerde yaşadığımız hissinden kaynaklanıyor. Belki de yaratıcı dürtü her zaman geleceğe dair bir korkudan, dünyanın çocuklarımız için iyileşmeyebileceği hissinden ve gelecek nesiller için işleri iyileştirmek adına felaketi savuşturma arzusundan kaynaklanıyor. Bir şeyleri sürdürmek için, şimdi ve gelecekte parçalanmalarını önlemeliyiz. Etrafımızda her şey gerçekten de dikiş yerlerinden ayrılıyor gibi görünüyor. Bir zamanlar tarım arazisi olan yerde şimdi bir market var. Bir zamanlar çocukların parkta oynadığı yerde şimdi evsiz insanlar uyuyor. Bir zamanlar canlı bir şehir merkezi olan yerde şimdi boş arsalar var. Tarım arazisi, park, şehir merkezi, bakkal, evsizler, boş arsalar daha büyük mozaiklerin, daha büyük süreçlerin parçalarını oluşturur. Kendi başına, tarım arazisi veya bakkal ne iyi ne de kötüdür. Ancak her ikisi de, sağlıklı veya hasta olabilen, yani kendilerini sürdürebilen veya sürdüremeyen daha büyük sistemlerin parçasıdır. Bireysel tarım arazisi, bölgesel bir tarım sistemine katkıda bulunur. Tarlada üretilen ürünler, bölgesel ekonominin sürdürülmesine yardımcı olur. Ürünler sadece onları üreten çiftçi ailesini değil, aynı zamanda ürünü pazar için işleyen yerel kooperatifi ve traktör bayisini de destekler. Bakkalın asfalt bir otoparkı vardır. Geçirimsiz yüzeyi, artan yüzey akışı nedeniyle bölgesel drenaj ve sel sorunlarına katkıda bulunur. Otopark siyah olduğu için, yakındaki sakinler arasında yaz aylarında rahatsızlığa neden olan kentsel ısı adası etkisine katkıda bulunur. Yaşam sistemlerinin yerelden bölgesele nasıl organize edildiğini anlamak, değişime uyum sağlama yeteneklerini değerlendirmek için bir araç sağlar. İç içe geçmiş ağlar. Canlı sistemler hiyerarşik olarak organize edilir ve geri bildirim ağları aracılığıyla iletişim kurar. Sheila Pek, biyolojik hiyerarşi kavramının bir dizi yapısal karmaşıklık seviyesini içerdiğini belirtir. Yani, bir organizasyon seviyesinde bütün olan şey, başka bir seviyede parçadır. Bir hücre tam bir varlıktır, ancak bir organizmanın sadece bir parçasıdır. Bireysel organizmalar hem basit hem de karmaşıktır, daha büyük türlerin ve çeşitli toplulukların üyeleridir, bunlar küresel sistemlerin ve süreçlerin bir parçası olan manzaraları ve bölgeleri oluşturur. Organizasyon seviyeleri, karmaşık sistemleri anlamanın uygun yollarıdır. Biyolojik organizasyon seviyeleri organizmadan biosfere kadar uzanır. Geri bildirimler, çeşitli organizasyon seviyeleri içindeki ve arasındaki sistemler aracılığıyla enerji ve bilgiyi döngüye sokar. Bir sistem içindeki unsurlar, organizasyon açısından büyük farklılıklar gösterebilir. Şehir morfologlarına göre, şehir formu farklı çözünürlük seviyelerinde anlaşılabilir. Genellikle, bina, arsa, sokak, blok, şehir ve bölgeye karşılık gelen dört seviye kabul edilir. Bir bina uzun veya kısa, eğimli veya düz çatılı, tuğla, ahşap veya kerpiç olabilir. Bir arsa, bir sokak veya bir blok dar veya geniş, düz veya kavisli olabilir. Bir şehir yoğun yerleşimli veya yayılmış olabilir. Bir bölge, bir nehir, bir dağ veya bir kıyı şeridi veya bunların üçü ve diğer faktörlerle tanımlanabilir. Hiyerarşiler, insanların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamamıza yardımcı olur, bu da topluluğun temel fikridir. İnsan toplumlarının ve topluluklarının hiyerarşik yapısı eski bir konudur. Örneğin, Marcus Tullius Cicero, İsa'nın doğumundan bir yüzyıl önce şöyle yazmıştır. Ayrıca, insan toplumunda yakınlık veya uzaklık dereceleri de oldukça fazladır. Ortak insanlığımızın evrensel bağının ötesine geçecek olursak, Aynı halka, kabileye ve dile ait olma gibi daha yakın bir bağ vardır ki bu da insanları birbirine çok sıkı bağlar, aynı şehir devletinin vatandaşı olmak ise daha da yakın bir ilişkidir. Çünkü yurttaşların ortak birçok noktası vardır, forumlar, tapınaklar, sütunlu geçitler, sokaklar, tüzükler, yasalar, mahkemeler, kullanma hakları, sosyal ve dostane çevreler ve birçok kişiyle çeşitli iş ilişkileri. Chichero'dan 300 yıl önce ve daha kozmik bir düzeyde, Platon, Taimius'ta evreni tek bir görünür canlı varlık, tamamlanmış parçalardan oluşan bir bütün, bütün olan parçalardan oluşan tek bir tamamlanmış bütün, olarak tasavvur etmiştir. Kendimizi bir bütün olarak görürüz, ancak başkalarıyla olan bağlantılarımız olmadan eksik kalırız. Kendimizi hem içsel olarak tanımlarız hem de başkalarıyla olan ilişkilerimiz aracılığıyla. İnsan ekolojilerini anlamak için en ilgili organizasyon düzeyleri arasında yaşam alanı, topluluk, peyzaj, bölge, ulus ve devlet ile dünya veya ekosfer yer alır. Bu düzeyler farklı, ancak birbirine bağlı analiz ölçekleri sunar. Her düzeyin kendine özgü bir tarihi ve analiz ve tartışma literatürü vardır. Yaşam alanı, bina ve arsayı içerir. Topluluk, binalar, arsalar, sokaklar ve bloklardan oluşur. Peyzajlar kentsel, banliyo, kırsal ve vahşi olabilir. Bölgeler, peyzajların karışımından oluşurken, bölgeler arasındaki ve genellikle devletler ve uluslar arasındaki ayrımlar daha da belirsizdir. Ancak dünyanın uçları konusunda daha az belirsizlik vardır. Planlamacılar, dünyayı hiyerarşik olarak kavramsallaştıran bir gruptur. Akademik program ve derece başlıklarında planlamaya genellikle topluluk ve, veya bölge veya belki de şehir eklenir. Disiplinin planlama birimi ülke, eyalet, bölge, ilçe veya şehir daha büyük bir sistemin bir unsuru olmakla birlikte mahalleler veya topluluklar gibi daha küçük coğrafi birimlerden oluşur ve bunlar da sırasıyla tek hane halklarının veya yaşam alanlarının koleksiyonlarıdır. Psikologların çalışmalarından yola çıkan planlamacı Alice Jones Ortalama vatandaşın bu birimleri farklı şekilde kavramsallaştırdığını, yani her ölçek biriminin diğer birimlerden ayrı, farklı bir varlık olarak düşünüldüğünü öne sürüyor. Bireyin, en alakalı veya önemli birimleri kişisel deneyimine en yakın olanlar, kendi hane halkı ve kendi kişisel referans toplulukları nispeten küçük bir arkadaş, aile, komşu ve iş arkadaşı çevresi olarak görme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Yakın çevremize odaklanmamız, bireysel ilişkileri ve eylemleri daha geniş sonuçlarla ilişkilendirme yeteneğimizde önemli bir engel teşkil etmektedir. Washington Eyalet Üniversitesi Çevre Bilimleri Profesörü Gerald Young, çok sayıda yayınında insan ekolojisinin daha geniş kabul görmesi için temel bir zorluğun birim ile bütün arasındaki ilişkiyi anlamak olduğunu belirtmiştir. Profesör Yang şu soruyu ortaya atıyor: kavramı ne kadar gerçek Var mı yoksa sadece korkulu ve kaotik bir evrenle daha rahat olmamızı sağlamak için yaratılmış insan hayal gücünün yapıları mı? Hayal gücümüzde yaratılan diğer yapılar gibi, hiyerarşilerde var olduklarını söylediğimiz için varlar. Ancak, gezegen ölçeği hariç, bu hiyerarşiler sabit değildir. Hiyerarşi, iç içe geçmiş ağlardan oluşan bir çerçeve, bir sistem olarak görülebilir. Hiyerarşi teorisi, hem doğal sistemlerin hem de insan kültürlerinin organizasyonunu kavramsallaştırmak için kullanışlı bir yol sunar. Buradaki zorluk, bireysel hane halklarını ve belirli mahalle eylemlerini topluluk, bölge, ulus ve küresel ölçekte nasıl ilişkilendireceğimizdir. Bu iç içe geçmiş ağların kritik bir özelliği, seviyeler arasındaki asimetrik etkileşimlerdir. Ekolojist C.S. Holling'in açıkladığı gibi, daha büyük, daha yavaş seviyeler, daha hızlı seviyelerin faaliyet gösterdiği kısıtlamaları korur. Bununla birlikte, ekosistemlerdeki daha yavaş ve daha büyük seviyelerin, küçük olaylar ve hızlı süreçler nedeniyle dramatik dönüşümlere karşı kısa süreliğine savunmasız hale geldiği durumlarda vardır. Büyük, yavaş seviyeler genellikle her şeyi yerinde tutar. Küçük, hızlı seviyeler ise daha büyük seviyeler etkili bir şekilde çalışmadığında değişiklikleri başlatır. Dünyayı hiyerarşik bir şekilde görmek, onu mutlaka makine benzeri bir mercekten görmek anlamına gelmez. Aksine, çevremizi, dünyamızı okumak için bir kelime daha harcığının bileşenlerini önermektir. Evernden'in tahmin ettiği gibi, her bir unsurun potansiyel olarak anlamlı olduğu ve bir makine gibi sökülüp parçalanmak yerine bir kitap gibi okunması gereken bir dünyada yaşamak inanılmaz bir olasılıktır. İnsan ekolojisi, okuyucularının çevrelerindeki metinleri anlamalarına yardımcı olma zorluğunu üstlenir. Ekoloji dili, çevremizde olan ilişkilerimizi ve etkileşimlerimizi okumamıza yardımcı olur. Bu kitap, yeni ekoloji kavramlarını insan ekolojisiyle ilişkilendirerek, yeni ekolojiye meydan okuma arayışındadır. Geleneksel ekoloji, genellikle doğanın bir şekilde dengede olduğu varsayımına dayanıyordu. İnsanlık durumuna dair en sıradan gözlem bile, işlerimizde nadiren dengeli olduğumuzu gösterir. Ekolojistler Jian Goobu ve Ori Laxun belirttiği gibi, doğanın dengesi terimi, bozulmamış doğanın düzenli ve uyumlu olduğu ve ekolojik sistemlerin bozulmalardan sonra önceki bir dengeye döndüğü anlamına gelir. Ayrıca, bu denge ve istikrar ilkeleri etrafında inşa edilen teoriler ve modeller, kaynak yönetimi, doğa koruma ve çevre korumanın temellerini yanlış temsil etmiştir diye belirtiyorlar. Bu tür bir yanlış temsil, çevremizi nasıl planladığımız ve tasarladığımız konusunda ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Dengesizlik, düşünce biçiminde önemli bir değişimi temsil eder. Eşit derecede, hatta belki de daha da önemli bir değişim, ortamları çoklu, etkileşimli ölçeklerde görmekten kaynaklanır. Özellikle peyzaj düzeyindeki ekoloji, doğanın akışlarına ve insan faaliyetlerine mekansal biçim ve işlev kazandırır. Çeşitli ölçeklerdeki etkileşimlerin daha derin bir anlayışı olan yeni ekoloji, kaynak yönetimi, doğa koruma ve çevre korumanın yanı sıra çevre tasarımı ve planlama sanatlarına daha iyi, ancak daha karmaşık yaklaşımlar için umut vaat etmektedir. Kitabın geri kalanında bizi neler bekliyor? Bu kitap, insanların ekolojisini inceliyor. Bu giriş ve ilk bölüm, yeni ekolojinin ve insan ekolojisi teorisinin gelişimini özetliyor. İnsan ekolojisi teorisinin temel unsurları, dil, kültür ve teknoloji, yapı, işlev ve değişim, kenarlar, sınırlar ve ekotonlar, etkileşim, bütünleşme ve kurum, çeşitlilik, adaptasyon, ve bütüncülük, sonraki bölümlerin organizasyonunu oluşturuyor. Bu bölümler, en küçük ölçekten en büyüğe doğru hiyerarşik olarak düzenlenmiştir, yani yaşam alanı, topluluk, manzara, bölge, ulus, devlet ve küre. Son bölüm, insan ekolojisinin etik sonuçlarını ele alıyor. Kitap, yeni ekoloji olarak adlandırılan daha geniş bir bağlam içinde yer alıyor. Ortaya çıkan yeni ekoloji, bir, insanların ekolojik ilişkiler kurduğu ve, iki, kentsel ve banyo ortamlarının ekolojik araştırmalar için laboratuvarlar sağladığı gerçeğinin farkına varılmasından doğar. Bu yeni insan ekolojisinin temel varsayımı, insan etkileşimlerinin hiyerarşiyi düzenleyici bir araç olarak kullanarak incelenebileceğidir. Yani, bir düzeyde, örneğin yaşam alanında meydana gelen etkileşimler, topluluk gibi diğer daha yüksek grupların içine yerleştirilmiştir. Bu tezi destekleyen oldukça geniş ve çok disiplinli bir literatür mevcuttur. Bununla birlikte, hiyerarşinin insanların ekolojilerini anlamaya yardımcı olacak kritik bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini göstermek için bu çeşitli, bazen de farklı görüşlere sahip bilim insanlarının çalışmalarının bir araya getirilmesi gerekmektedir. Bu kitapla hedeflerim, öncelikle bu konuda sosyal ve doğa bilimlerinin yanı sıra çevre tasarım sanatlarından gelen çalışmaları bir araya getirmek ve ardından bu bilgiyi geleceğimizi tasavvur etmek için nasıl kullanabileceğimizi göstermektir. Bu iki hedefi araştırmak ve açıklamak istedim. İnsan ekolojisi üzerine karşılaştırılabilir bir çalışma yok. Bu konu, önemli çünkü kentsel ekolojiye olan ilgi giderek artıyor ve insanların nasıl etkileşimde bulunduğunu dahil etmeden şehirlerin ekolojisini incelemek mümkün değil. Bu kitap, geniş politika ve pratik sonuçları olduğuna inandığım teorik bir bakış açısı sunmaktadır. İnsanların ekolojik ilişkilerde nasıl yer aldıklarına yeni bir ışık tutmayı amaçlıyorum. İnsanlar genellikle doğanın dışında var olan varlıklar olarak kabul edilir veya alternatif olarak ekoloji, insan yerleşimlerinden uzakta, bozulmamış vahşi doğa alanlarında incelenir. Benim konumum potansiyel olarak tartışmalı olabilir. Bununla birlikte, biz insanların hem birbirimizde hem de diğer organizmalarla ve çevremizde etkileşim içinde olduğumuz açıktır. Bu noktayı hem analitik hem de tarihsel olarak inceliyorum. Tarihten ve fiziksel olayların analizinden çok şey öğrenebiliriz. Geçmişe dair yeniden yapılandırmalarımızın ve yapılı ve doğal dünyalara dair temsillerimizin ötesinde çok daha fazlası yatıyor. Deneyimsel öğrenme, yaşam ağındaki soyut unsurları birbirine bağlamamıza yardımcı olabilir. İnsan etkileşimleri, iklimin değişkenliklerine benzeyebilir. Hava durumunun dikkatli bir şekilde gözlemlenmesi, sıcaklık, rüzgar ve yağışın döngüler ve kalıplar içerdiğini ortaya koymaktadır. İnsanlar da kendilerini tekrar eden ve yaşamlarının yapısını oluşturan süreçlere bağlıdır. 1. İnsan ekolojisinin temel ilkeleri. Göz ilk dairedir, oluşturduğu ufuk çizgisi ikinci dairedir ve doğanın her yerinde bu temel resim sonsuza dek tekrarlanır. Bu, dünyanın şifresindeki en yüce semboldür. Hayatımız, her çemberin etrafına bir başkasının çizilebileceği gerçeğine, doğada bir son olmadığı, her sonun bir başlangıç olduğu gerçeğine, öğle vakti her zaman yeni bir şafağın doğduğuna ve her derinliğin altında daha da derin bir derinliğin açıldığına dair bir çıraklık sürecidir. Ralph Waldo Emerson, Meksika şehrine inerken, sararmış bulut tabakasının altında yayılmış bir ekosistem, bir kentsel sistem görüyorum. Yeşil bulvarlar, kırık tekerlek telleri gibi düzensiz bir şekilde yayılıyor. Bu yeşil alanların bazılarını kanallar, diğerlerini ise Banliu tren hatları takip ediyor. Volkanların oluşturduğu dağlar şehri çevreliyor, şehir volkanik kayalardan inşa edilmiş kırmızı, gri, siyah. Bir zamanlar çok daha büyük bir göl olan yerin kalıntıları, hendeklerle çevrili, kanallarla kurutulmuş garip şekilli geometriler oluşturuyor. Bir gökdelen kümesi metropolün kalbini işaret ediyor. Ero-Meksiko uçağı alçalırken, parlak ana renklerle boyanmış evler ve işletmeler netleşiyor. İnsan sistemleri tüm ufuklara uzanıyor. Doğal sistemler gözün görebildiği kadar genişliyor. Ekolojiye ait tüm ilkelerin insanlar için de geçerli olduğunu düşünmek cazip gelebilir, ancak insanlar bitkilerden ve diğer hayvanlardan önemli ölçüde farklıdır. Örneğin, bitkiler, insanlardan veya diğer hayvanların çoğundan daha çok bulundukları yere bağlıdırlar. İnsanlar, belki de sadece birkaç hayvan türünde bulunan ve hatta oldukça ilkel biçimlerde olan bir kültüre sahiptir. Rutgers Üniversitesi Kültür Antropoloğu Yehudi Cohen'in açıkladığı gibi, kültür, insanın en önemli uyum aracıdır. Bir kültür, enerji sistemlerinden, nesnel ve özgül eserlerden, sosyal ve siyasi ilişkilerin örgütlenmesinden, düşünce biçimlerinden, ideolojilerden ve bir sosyal grup tarafından bir nesilden diğerine aktarılan ve belirli bir yaşam alanında yaşamı sürdürmesini sağlayan geleneksel davranışlar yelpazesinden oluşur. Kültür kapasitesi yalnızca homo sapiens'e özgü olmasa da, yalnızca insan kültürü evrimleşir. Buna bağlı olarak, bildiğimiz kadarıyla, insan, kültürlerine ilişkin öz farkındalığa sahip tek hayvandır, utanabilen, kendine gülebilen ve kendini üçüncü şahıs ağzından bir kültür taşıyıcısı olarak düşünebilen tek hayvandır. Antropolog Roy Rappaport da kültürü, sembollere bağlılığıyla diğerlerinden ayrılan olgular kategorisi olarak tanımlar. Bir kültür, belirli bir insan grubunu veya kategorisini diğerlerinden ayıran kültürel olgulardan oluşur. Biyolojik terimlerle kültür, hem yetiştirme eylemini hem de bu yetiştirmeden elde edilenleri içerir. Kültür, yarattığımız ve başkalarına aktardığımız şeydir. Kültürel yaratımlar varlığımızı çevreler ve varlığımız aracılığıyla birikir. Kültür, etrafımızdaki karmaşıklığı düzenlememize yardımcı olacak mekanizmalar sağlar. Mekansal boyutu belirgin bir dünyada yaşıyoruz. Düzenlemeye, tahmin etmeye ve hatta hükmetmeye çalıştığımız bir dünya bu. Düzenleme, tüm ortamlarda devam eden bir insan girişimidir. Çevremizi, çevremizde olan etkileşimlerimizi ve birbirimizde olan etkileşimlerimizi anlamlandırmak amacıyla şeyleri düzenlemeye çalışırız. Hiyerarşi, bu ilişkileri çeşitli ölçek seviyelerinde düzenlemek için teorik bir organizasyon sağlar. Bu ölçekler boyunca, sekiz kavram, insan yerleşimini değişkenlik, zaman ve karmaşıklık açısından anlamamıza yardımcı olur. Çoğunlukla Gerald Young tarafından önerilen ve başkaları tarafından da benimsenen bu kavramlar arasında sistem düşüncesi, dil, kültür ve teknoloji, yapı, işlev ve değişim, kenarlar, sınırlar ve ekotonlar, etkileşim, entegrasyon ve kurum, çeşitlilik, uyum ve bütüncülük yer almaktadır. Bu sekiz kavramın her biri, yerleşim yerlerini hiyerarşik olarak, yani daha yakın bir ölçekten küresel ölçeğe doğru ele alarak en iyi şekilde anlaşılabilir. Yaşam alanı, topluluk, peyzaj, bölge, ulus devlet ve gezegenin özel ölçekleri sonraki bölümlerde ele alınmaktadır. Sekiz kavramın her biri, ölçeğe bağlı olarak farklı biçimler alır. Örneğin, kişinin yaşam alanının, evinin ve iş yerinin sınırı, bir ulus devletin sınırından farklıdır. Kavramlar, ölçeğe bağlı olarak ek farklılıklarla birlikte, çeşitli şekillerde birbirleriyle de ilişkilidir. Bir ulus devletin sınırı muhtemelen dille bağlantılı olacaktır. Çoğu zaman, yaşam alanı veya hatta bir topluluk düzeyinde çok az dil çeşitliliği vardır. Bölgesel düzeyde daha fazla çeşitlilik olması muhtemeldir ve sıklıkla ulus devletlerde bulunur. Ölçek hiyerarşilerinde ilerlemeden önce, insan yerleşimiyle ilişkili sekiz kavramın her birini anlamak önemlidir. Birbirine bağlı şeyler grupları. Bir sistem, karmaşık bir bütün, birbirine bağlı şeylerin veya parçaların bir kümesidir. Botin ve keller, bir sistemi gözlem ve çalışma amacıyla izole edilebilen evrenin herhangi bir parçası olarak tanımlar. Sistemler ağlar aracılığıyla organize edilir ve düzenlenir. Bir sistemin var olabilmesi için, etkileşim sürecinin özü olan düzenli, bağlantılı iletişim kanalları olmalıdır. İnsan toplumları, parçalarının toplamından daha fazlasını oluşturur, yani, unsurlar arasındaki etkileşimler daha büyük bir şey yaratır. Ekosistemler, etkileşim halindeki bütünler olarak tanımlanabilir. 1866'da Alman bilim insanı Ernst Haeckel, günümüzde ekoloji olarak bilinen o ekoloji terimini icat etti. Etkileşim halindeki sistemlerin incelenmesi, ekolojinin temel direklerinden birini oluşturur. Ekosistem, bağlantılı ilişkilerden oluşan organize bir kümedir. Bir ekosistemde, yaşam alanı, bitkiler ve hayvanlar hepsi etkileşim halindeki tek bir birim olarak kabul edilir, birinin maddeleri ve enerjileri diğerlerine girip çıkar. İnsan ekosistemlerinde, etkileşimlerin çoğunu biz yaratırız. Genel sistem teorisi, parçaları bütüne bağlamaya, indirgemeci olmaktan ziyade bütünsel olmaya çalışır. Genel sistem teorisinde kontrol, kontrol mekanizması olarak adlandırılan şey tarafından alınan geri bildirim yoluyla sağlanır. Kontrol, bir homeostat gibi çalışır ve sonuç olarak sistemi dinamik bir dengede tutan düzenleyici bir eylem ortaya çıkar. Topluluğun üyeleri çevrelerini bu şekilde izler ve değişikliklere uyum sağlarlar. Tıpkı James Lovelock'un biyolojik süreçlerin gezegenimizdeki yaşam koşullarını düzenlediğini iddia ettiği gibi. Julian Stewart'ı takip ederek, kaynak sömürüsüyle doğrudan ilişkili kurumların sosyal sistemin çekirdeği olduğu varsayımı yapılabilir. Stewart ve Clifford Geertz, kültürel çekirdeği ilgili bir çevrenin sömürülmesiyle en yakından bağlantılı olan ekonomik, Politik ve dini sosyal ilişkiler dizisi olarak tanımlamış ve ilgili çevreyi de kullanıcıların hayatta kalmaları için önemli gördükleri doğal faktörler olarak tanımlamıştır. Çoğu geleneksel kırsal topluluğun kültürel çekirdeğindeki kurumlar arasında, enerji ve malzemeyi toplumsal kullanım için serbest bırakmak üzere geliştirilen tarım işletmeciliği ve madencilik gibi çıkarım endüstrisi kurumları yer almaktadır. Kent bölgelerinde, bilgi giderek daha çok kullanılan temel kaynak haline geliyor. Arizona Eyalet Üniversitesi rektörü ve bilim politikası uzmanı Michael Crow, gelecekteki kent bölgelerinin ya bilgi ithalatçısı ya da bilgi ihracatçısı olacağını belirtiyor. Şehir bölgelerinin küresel ekonomideki rekabet avantajlarını korumaları veya geliştirmeleri için yenilik ve yaratıcılık şarttır. Sonuç olarak, bilgi toplama ve dönüştürme ile ilgili kurumlar birçok kent kültürünün çekirdeğini oluşturmaktadır. Yerel siyasi ekonomi, tarım, bankacılık, emlak ve hükümet, doğrudan yerel doğal çevreye uyarlanmış etkileşimli kurumsal yapılar kümesi olarak görülebilir. Bu siyasi ekonomik kurumlar, ekolojik bir uyarlanabilir kontrol mekanizması içerir. Ekolojik sistem üzerindeki kontrol, topluluk güç yapısında bulunur. Bazen yerel güç yapıları, kontrolün az sayıda kişinin elinde olduğu şekilde belirgin görünür. Diğer durumlarda, kontrolü elinde bulunduran taraflar daha az belirgindir ve güç daha yaygın bir şekilde dağılmıştır. İster merkezi ister daha yaygın olsun, en başarılı güç yapıları zaman içinde değişime uyum sağlar. Örneğin, Roma ile Tivoli arasındaki Via Tiburtina oldukça işlek bir yoldur. İmparatorlar ve papalar, Roma'yı saran yaz sıcağından korunmak için Tivoli'nin yüksek kesimlerine tırmanmışlardır. Yol boyunca, yolcu güçlü bir kükürt kokusuyla karşılaşır. Bu koku, cilt, boğaz ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği söylenen kükürtlü hidrojenle dolu sıcak su kaynaklarından gelir. Roma döneminde Eko Elbolo olarak adlandırılan bu sıcak su kaynakları, son 2000 yıldır birçok farklı tarafın kontrolünde olmuştur. Bu süre boyunca Bagni di Tivoli kasabasının ekonomisi ayakta kalmıştır. Via Tiburtina'nın ilerisinde traverten ocaklarının bulunduğu bir alandan geçilir. Lapis Tiburtinus taşı kesildikten sonra sertleşir. Nesiller boyunca İtalyan mimarlar ve usta inşaatçılar bu taşı hem antik hem de modern binaların inşasında kullanmışlardır. Örneğin Roma'daki Kolezyum ve Aziz Petrus Kilisesi Kaplıcalar gibi, ocakların kontrolü de yüzyıllar boyunca el değiştirmiştir. Roma İmparatorluğu döneminde, Traverten ocakları yalnızca anıtsal bir bina inşa edileceği zaman açılırdı. Traverten o zamanlar öncelikle yapının iskeleti için kullanılırdı, dış cephesi için değil. Madenlerin muhtemelen soylu ailelere ait olduğu düşünülüyor, ancak madencilik hükümet tarafından kontrol ediliyordu. 476'da imparatorluğun yıkılmasının ardından, taş ocakları yaklaşık 17. yüzyıla kadar nadiren işletildi. Bu uzun süre boyunca, traverten mevcut Roma yapılarından çıkarıldı ve yeniden kullanıldı. Madenler yeniden açıldığında, soylu aileler arazinin sahibi olmaya devam etti, ancak madenleri girişimciler işletti. Bir usta, taşa ihtiyaç duyan bir sanatçı veya mimar ile maden sahibi veya işletmecisi arasında bir tür satın alma temsilcisi görevi görüyordu. 17. yüzyıldan beri traverten, binaların dış cephesinde kullanılmaktadır. 19. yüzyılın sonlarında İtalyan Ulus Devleti'nin kurulması ve yakınlardaki Roma'nın başkent olarak seçilmesiyle birlikte traverten ocakları büyük bir gelişme gösterdi. Roma'da kalifiye işçi sıkıntısı, işçilerin San Marino ve Kerira'dan özel mülkiyete ait ocaklara göç etmesine yol açtı. Faşist dönemden itibaren Traverten çıkarımı çeşitli ulusal ve bölgesel yasalarla düzenlendi. 1970'lerden beri Traverten dünya çapında pazarlanmaktadır. Antik Eko Elbiloide olduğu gibi, Traverten ocakları da yerel ekonomiyi ayakta tutuyor. Yerel ve bölgesel elitler, ocaklardan sürekli taş çıkarılmasını ve ziyaretçilerin sıcak su kaynaklarında rahatlamasını sağlıyor. Genel sistem teorisi açısından, yerel elit tarafından yönetilen yerel siyasi ekonomi, uyarlanabilir kontrol geri bildirim mekanizmasıdır. Arazi kullanımı ve kaynak tahsisi konusundaki kararları, doğal kaynakların arzını etkiler. Doğal kaynaklardaki değişiklikler, elitin kararlarını bilgilendirir ve böylece geri bildirim döngüsünü tamamlar. Elitler, ilgili ulusal ve uluslararası sermaye, emtia ve kaynak çıkarma sistemlerinin geri kalanıyla bağlantılı bilgi, personel, mal ve hizmet ve para alışverişleri üzerindeki yerel kontrol yoluyla güç kullanırlar. Bir bölgenin siyasi ekonomisi, dışsal güçlerden veya kaynaklardan tamamen bağımsız veya tamamen onlara bağımlı değildir. Sonuç olarak, yerel ve bölgesel elitler, kontrolü sürdürmek için daha üst düzey güç aracılarıyla bağlantılarını korumak zorundadır. Hem insan hem de doğal ortamları kullanan ekosistem yaklaşımlarında hızlanan bir evrim söz konusudur. Birçokları gibi, siyaset bilimci William Ophuls da sanayi ekonomilerinin yol açtığı büyük dünya tahribatını fark etmiştir, bugün geçerli olan radikal derecede farklı koşullar, bizi neredeyse ekolojik teorisyen olmaya, analizimizi sınırlı kaynaklara sahip, sonlu ve yok edilebilir bir gezegende hayatta kalmanın temel sorunlarına dayandırmaya zorluyor. Buna göre, ekosistemler daha geniş sistem teorisi bağlamında anlaşılmalıdır. Ekolojist Frank Golley'nin açıkladığı gibi, bir sistem topluca tanınabilir bir bütünlüğe sahip olacak şekilde etkileşimde bulunan alt sistemlerden veya bileşenlerden oluşan bir nesnedir. Golley'e göre bir nesne, görünür sınırları olan ayrı bir varlık olarak tanımlanır, ancak sistem sınırları bulanıktır. Eugene Odum'un belirttiği gibi, ekosistem biyotik topluluklardan ve bunların birbirleriyle etkileşim halinde olan cansız çevrelerinden oluşan etkileşimli bir sistemdir. Bir göl bir ekosistem olarak kabul edilebilir, bir bataklık da öyle, ve dünya da öyle. Doğayı ekosistemler açısından anlamak, onun çeşitli parçalarını birbirine bağlı ve bağımsız olarak görmektir. Ben yaşam alanını, topluluğu, manzarayı, bölgeyi, ulus devleti ve gezegeni ekosistem olarak görüyorum. Sistem düşüncesi, yönetim ve planlama kuramcılarına da hitap etmektedir. Örneğin, Güney Kaliforniya Üniversitesi planlama kuramcısı Niraj Verma, sistem akıl yürütmesinin teleolojik olduğunu, bütünleşmeyi teşvik ettiğini ve alanımızı bölerek elde edilen titizlik arayışını reddettiğini belirtmektedir. Bu geleneğin belirleyici özelliği, kapsamlılığın epistemolojik gerekliliğini kabul etmesidir. İnsan ekolojisi, doğa bilimlerindeki sistem görüşlerini planlama ve yönetim kuramcılarının görüşleriyle birleştirmeye yardımcı olur. Hem ekoloji hem de planlama, birbiriyle ilişkili sistemleri ele alır. İnsan ekolojisi, doğada ilişkilerin nasıl oluştuğunu, insan işlerini yönetme ve planlama gibi insan sistemlerine genişletir. Bütünleştirici özellikler, dil, kültür ve teknoloji, insan yerleşiminin değişkenliğini ve karmaşıklığını anlamak için ikinci kavram kümesini oluşturur. Bu üç bütünleştirici özellik, insan ekolojisini bitki ve hayvanlara odaklanan daha geleneksel ekolojiden ayırt etmeye yardımcı olur. Bu özellikler dil ve işaretlerin geliştirilmesi ve kullanımı, kültürün varlığı ve teknolojinin yaratılmasını içerir. Dil, insanlığın evrensel bir özelliği olmakla birlikte, bizi bölen bir unsurdur. Semboller, beden hareketlerimiz ve seslerimiz aracılığıyla iletişim kurarız. Golle'ye göre kültür, toplumsal bir bütünün kolektif bir algısıdır. Kültürün temel bir unsuru eğitimdir, yani bir neslin bilgiyi bir sonrakine nasıl aktardığıdır. İnsan ve doğal unsurlar arasındaki öğrenme ve geri bildirim, kentsel ekosistemlerin temel özelliklerini temsil eder. Diğer türlerde yaşam alanları inşa eder, örneğin kuş yuvaları, arı kovanları ve kunduz barajları gibi, ancak yalnızca insanlar, yeni bir çevre türü yaratmalarına ve insanlığı yeniden şekillendirmelerine olanak tanıyan bir teknoloji üretmiştir. Kelime grupları bir araya gelerek dilleri oluşturur, Aynı şekilde bu kelimelerin kullanımına dair üzerinde anlaşılmış sistemlerde, sözlü kullanımın yanı sıra sembollerin, işaretlerin ve jestlerin biçimlendirilmiş uygulaması içinde kurallar mevcuttur. Diller başlangıçta ortak coğrafi bölgelerden türemiştir. Kelimeler, sembolleri ve kullanım kuralları toplulukları ve ulusları tanımlar, ortak kültürleri tanımlar. Kelimelerin kullanımı bir ulus içinde farklılık gösterebilir ve bir lehçe veya bölgesel bir yerel dil haline gelebilir. Diller milliyetleri aşabilir, örneğin, bilim camialarının kendi kelime dağarcığı, kendi jargonları vardır, sanatçı camialarının da öyle. Birçok bilim insanı, flora ve fauna taksonomisi gibi belirli iletişim biçimleri için hala latince veya latinceden türetilmiş terimler kullanmaktadır. Bilim insanları ayrıca kelimelerin ötesinde mesaj ileten denklemlere de güvenirler. Resimler ve fotoğraflar, sanatçılar için genellikle daha geniş bir kitleye ve uluslar ötesine iletişim kurabilen belirli kelime dağarcıklarına sahiptir. Müzik, iletişim için biçimlendirilmiş sistemlere, notalara, dayanır. Sanatlar ve bilimler kültürleri aşabilirken, aynı zamanda kültüre de bağlıdırlar. Maddenin faydalı şeylere dönüştürülmesi için teknolojiyi kullanıyoruz. En temel dönüşümler enerji ve bilgiyle ilgilidir. Kömür, yakıldığında evlerimizi ısıtabilen bir kaya parçasıdır. Bu süreçte, bertaraf edilmesi gereken atıklar oluşur. Dolayısıyla çevre, teknolojik dönüşüm için hem bir kaynak hem de bir tüketim alanıdır. Kömürün evleri ısıtmak için yakılabileceği ve yanmasının kirleticiler oluşturabileceği bilgisi, bu süreç için gereklidir. Teknolojiler, gezegenle ve birbirimizle olan ilişkilerimizi ve yerleşim biçimlerimizi sürekli olarak değiştiriyor. İnsanlar seyahat etmek için ayaklarına ve atlarına güvendikleri zamanlarda, şehirler belirli özellikler kazanmıştı. Örneğin, binalar birbirine yakın kümelenmişti ve pazara ve ibadet yerlerine olan mesafeler kısaydı. İnsanların kendilerini savunma ihtiyacı duymasıyla bu unsurlar farklı biçimler aldı. Örneğin, evler şehir duvarlarından daha yüksek olamazdı ve yolların şehir kapılarından geçmesi gerekiyordu. Top ve tüfekten uçaklara ve güdümlü füzelere kadar savaş teknolojisindeki değişimler, şehirlerin şeklini ve biçimini etkiledi. Savunma duvarları, tarihin büyük bir bölümünde şehri tanımladı, ancak bu savunmalar sadece silahları parçalayabilen veya savunma kalkanlarının üzerinden mermi atabilen topçu ateşiyle değil, Aynı zamanda gökyüzünden vuran jetler ve füzelerle de işlevsiz hale geldi. Duvarlar yıkıldıkça, şehir sınırları değişti. Günümüzde yollar ve toplu taşıma, insan yerleşimlerini şekillendiriyor. Seyül ve Fenix gibi bazı şehirler büyük ölçüde otomobil kültürünün ürünü. Diğer şehirler ise daha melez formlar geliştirdi. Orelyan duvarı içindeki Roma, modern Romalıların çoğunun yaşadığı çevre bölgelerden farklı bir yer. Duvarın içinde, antik kentin kalıntıları arasında, Roma, Rönesans sokakları ve barok kiliseleriyle bezenmiş bir ortaçağ labirenti. Duvarın dışında ise İtalyan banyoları, yatay Amerikan kuzenlerinden daha dikey bir şekilde yayılıyor. Roma'nın Atlantik ötesinde, Meksika'da, Guadalajara'nın merkezi İspanyol sömürgecilerinin etkisini koruyor, ancak şehir giderek genişleyen sokaklarıyla yemyeşil çevresine doğru genişliyor. Chicago'nun merkezi olan Loop demiryolu mirasını yansıtırken, daha yeni banyolar ise içten yanmalı motor teknolojisinin gelişimini yansıtıyor. Emlakçıların sloganı olan konum, konum, konum, demiryollarının batıya doğru genişlemesiyle Chicago'nun yükselişini açıklamaya yardımcı oluyor. Michigan gölü kıyısındaki stratejik konumu, düz bir ovanın karşısında Mississippi nehrine nispeten yakınlığı, Chicago'nun yükselişini körükledi. Doğu-Batı, Kuzey-Güney bağlantı hatları şehir merkezinde birleşti. Demiryolları için avantajlı olan aynı düz ovalar, karayolu gelişimi için de aynı derecede erişilebilir olduğunu kanıtladı. İnsanlığın bütünleştirici bir özelliği olarak teknoloji, yaşam biçimimizi değiştiriyor. Sürekli olarak hareket kabiliyetimizi insanları ve malzemeleri taşıma yeteneğimizi geliştirmeye çalışıyoruz ve bunu yaparken teknoloji, diğerlerinin yanı sıra, yaşam biçimimizi etkiliyor. Mekan ve değişimin iskelesi, insan yerleşimlerini anlamaya yönelik üçüncü kavram seti, işlev, yapı ve değişimi içerir. İşlevselcilik, bir sistemin çerçevesindeki parçaları ve bütünü ele almanın bir yolunu sunar. İşlevselci yaklaşım, bir bütünün veya sistemin parçalarının nasıl birbirleriyle ilişkili olduğunu inceler. Sosyal sistemlerde karşılıklı ilişkiler bağlantılılığın bir ürünü olarak düşünülebilir. İletişim ve ulaşım olanakları gibi etkileşimli süreçler, parçaları etkileşim halindeki bir bütünle bir arada tutan ve bir sistem, bir topluluk veya bir bölge oluşturan yapıştırıcı görevi görür. Bu sistemler yapısal terimlerle ele alınabilir. Bir insan sisteminin biçimi, yaşam alanı, topluluk, manzara, bölge veya ulus devlet yapısı yani bütünü oluşturan parçaların iskele yapısı ile tanımlanır. Biyofiziksel iskele unsurları arasında bir yerin jeolojisi, fizyografisi, hidrolojisi, klimatolojisi, pedolojisi ve biyolojisi yer alır. Bir yer, kayaları, arazisi, su akışları, hava durumu, toprakları, bitkileri ve hayvanları incelenerek kısmen anlaşılabilir. İnsanların araziyi nasıl kullandığı da biyofiziksel iskelenin bir unsuru olarak görülebilir. Örneğin, hava alanları doğal ve insan sistemlerine fiziksel yapılar dayatan bir şekilde arazi kullanır. Hava alanlarında yaşam bolca bulunur; pistler arasındaki orta şeritlerde yetişen çimlerden internet kafelerde oturum açan yolculara kadar. Işık, tıpkı kayalar, çalılar ve yerleşim yerleri gibi yerleri birbirinden ayıran önemli bir unsurdur. Işık, günün saatlerine, yılın mevsimlerine ve havadaki suyun çiğlenme noktalarına göre değişir. Kokular da mevsimleri takip eder, örneğin, çölde yağmurdan sonra bir kreozot çalısından veya Hollanda baharında süt ineklerinden gelen koku gibi. Rüzgarlar yerleri şekillendirir, tropikal fırtına, ovada oluşan kasırga, Denver'da öğleden sonraki gök gürültülü fırtına gibi. Işık, koku ve rüzgar, bir yerin yapısını oluşturmaya yardımcı olur ve aynı zamanda değişimi ve değişen süreçlerin yerleri nasıl şekillendirdiğini gösterir. İnsan kaynaklı yapısal bileşenler arasında ekonomik ve sosyokültürel süreçler yer alır. Bir yer, kaynakların, emek ürünlerinin, pazarların, sermayeleşmenin ve tüketimin kullanımı yoluyla işlev görür nüfus büyüklüğü ve yoğunluğu, yaş, etnik köken, eğitim ve meslek gibi demografik yönler, değerler, inançlar, tutumlar, bilgi, enformasyon, teknoloji, edebiyat ve estetik gibi kültürel yönlerle birlikte yapıları oluşturur. Forman ve Godron, peyzaj ekolojisi için insan ekolojisine de genişletilebilecek bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve, üç ekosistem özelliğine dayanmaktadır, işlev, akış ilişkileri, yapı, mekansal ilişkiler, ve değişim, dinamik ilişkiler. Peyzaj ekolojisi terimleriyle işlev, enerji, su, mineral besin maddeleri, hayvanlar ve yerlerin mekan içinde nasıl hareket ettiğini incelemek anlamına gelir. İnsan ekosistemi için enerji akışı, ulaşım veya ısıtma sistemlerinin bir fonksiyonu olarak anlaşılabilir. Bu işlevler çeşitli yapılarda ortaya çıkar, örneğin otoyollar, benzin istasyonları, Elektrik hatları ve enerji üretim tesisleri. Şehir morfologları 3 temel fiziksel unsura odaklanırlar, binalar ve bunlarla ilgili açık alanlar, arsalar veya parseller ve sokaklar. Bu unsurlar çeşitli işlevleri yerine getirir. Forman ve Godron, peyzaj yapısını tanımlamak için yama, koridor ve matris terimlerini kullanırlar. Yine, bu peyzaj yapıları birçok işlevi yerine getirir. Yamalar yerleri bir araya getirir, koridorlar yerleri birbirine bağlar ve matrisler yerleri birbirine göre şekillendirir. İsviçreli peyzaj planlamacısı Anna Hersperger, bu yapısal unsurların yama, koridor ve matris şu kriterlere göre tanımlanabileceğini ve karakterize edilebileceğini belirtir, köken, şekil, boyut, bağlantı, geçirgenlik, sınır şekli, kenar, konfigürasyon, kontrast, heterojenlik ve ağ boyutu. Hersperger ayrıca, Forman ve Goldron’dan yola çıkarak, değişimin zaman içinde işlev ve yapının etkileşiminin ürünü olduğunu gözlemliyor. Bu nedenle değişim çalışması zamansal bir analizdir. Değişim, yapı veya işlevin değişimi olarak ölçülebilir. Ekolojide değişim, teoriyi birleştirir. Değişim, tüm yaşam biçimlerini birbirine bağlar. Geleneksel olarak, değişim, nesnelerin ve yaşamların dengede var olduğu durağın bir duruma doğru eğilim gösterirdi. Yeni ekolojide değişim sabittir, nesneler ve yaşamlar sürekli bir akış halindedir. Yangın, kasırga, deprem ve haşere istilası gibi doğal afetlerin yanı sıra tarımdan şehir inşasına kadar uzanan insan faaliyetleri mekansal değişikliklere yol açar. İnsan kaynaklı değişime tarih, geçmiş olayların incelenmesi ve planlama, olası bir geleceğin düzenlenmesi, diyoruz. Mudona göre, kentsel biçim ancak tarihsel olarak anlaşılabilir, çünkü onu oluşturan unsurlar sürekli dönüşüm ve yer değiştirmeye uğrar. Tarih ve planlama, değişimin iskeleleri olarak görülebilir. Geçmişte olanlar ve günümüzde işlev görmemize yardımcı olabilecek olanlar. Evlerimiz, hatta yeni evlerimiz bile, tarih barındırır. Bir aile taşınmadan önce, bir evin tasarlanması, yerel yetkililer tarafından onaylanması, inşa edilmesi ve satılması gerekir. Evlerimiz için planlarımız var. Yenilenecek bir mutfak veya banyo, evin yan tarafına yeni bir yol, boyanacak bir duvar. Benzer şekilde, planlar ve tarihler topluluklarımıza ve manzaralarımıza eşlik eder. Laminasyonlar Kenarlar ve sınırlar, insan yerleşimlerini anlamak için dördüncü kavram kümesini oluşturur. Sıklıkla doğal sınırları aşarız, uçarken sıklıkla türbülansla karşılaşırız. Jet yükselirken veya alçalırken, farklı atmosferik katmanlara nüfuz eder ve bu da sarsıntılı bir yolculuğa neden olur. Bu katmanlar arasındaki sınırlar türbülansa yol açar. Uçak gökyüzünde süzülürken, sarsıntıların bir diğer nedeni olan hava cepeleriyle de karşılaşır. Hava cepheleri ve karmaşık atmosferik katmanlar, özellikle aşağıdaki manzara değiştiğinde, örneğin Kuzey Amerika'daki büyük ovalar ve kayalık dağlar arasında yaygındır. Sınırlar ve yerler arasındaki kenarlar dinamiktir. Bazı yerlerde ayrımlar daha az keskindir ve bir yerin özellikleri diğerinin özellikleriyle birleşir. Ekolojide bu tür yerlere ekoton denir. Ekotonlar, iki ekolojik topluluk arasında geçiş bölgeleri olarak ortaya çıkar. Bunlar entegrasyon alanlarıdır. Bir ekoton, genellikle ayırdığı toplulukların her ikisinden de daha fazla biyolojik zenginlik sergiler. Eugene Odum'a göre, bir ekoton sadece bir sınır veya kenar değildir, kavram, iki veya daha fazla ekosistem, veya ekosistem parçası, arasında aktif bir etkileşimin varlığını varsayar ve bu da ekotonun bitişik ekosistemlerin hiçbirinde bulunmayan özelliklere sahip olmasına yol açar. Dramsted ve meslektaşlarına göre, bir kenar çevrenin, bir alanın iç kısmından önemli ölçüde farklı olduğu dış kısmı olarak tanımlanır. Genellikle, kenar ve iç ortamlar sadece görünüş ve his olarak farklıdır. Ekolojistler, bir ekosistemin kenarı ve iç kısmı arasındaki farklılıkları kenar etkisi olarak adlandırır ve dikey ve yatay yapı, genişlik, tür bileşimi ve bolluğundaki farklılıkları belirtirler. İnsanlarda ise uç noktada olmak, farklı olmak, risk almak, sınırları zorlamak anlamına gelir. Sınırlar, bir alanın veya bölgenin sınırlarını belirleyen gerçek veya varsayımsal çizgilerdir. Dramsted ve işbirlikçilerinin belirttiği gibi sınırlar doğal olabileceği gibi politik veya idari de olabilir. Politik sınırlar doğal sınırlara karşılık gelebilir veya gelmeyebilir. Sınır kavramı sistem düşüncesi için esastır ve dahası sistemi belirler ve sistem ile alt sistemler, üst sistemler ve sistemin dışındaki çevre arasındaki arayüzü temsil eder. MIT planlama profesörü ve şehir kuramcısı Kevin L. Y. N. C. İnsan yaşam alanlarının tasarımında kenarların ve sınırların değerini vurguladı. Kenarlar, binalar ve yapıların olmadığı yerler arasında yaratılan zıtlık nedeniyle açık alan sistemlerini tanımlamaya yardımcı olabilir. Manhattan'ın kalbindeki Central Park, bu tür bir zıtlığın çarpıcı bir örneğini sunmaktadır. Bu roadway'de kuzeye doğru 7. veya 6. caddeye, Amerika kıtası caddesi, doğru yüründüğünde bir ormanla karşılaşılır. Ancak, parkın güney kenarı boyunca Central Park South haline gelen 59. caddede, The Pond adı verilen küçük bir gölün karşısındaki ormanla karşılaşmak için aşağıya inmek gerekir. Daha kuzeyde, bir koyun otlakı, bir buz pisti ve bir çocuk hayvanat bahçesi ziyaretçiyi karşılıyor, bunların hepsi dünyanın en işlek ve en yapılaşmış yerlerinden birinin kalbinde yer alıyor. Dünyanın dört bir yanında, Nairobi şehir merkezinin kuzeyindeki ana parktan, Seül'ün günümüzdeki çevre bölgelerinde yer alan Pundang yeni kentinin ana parkına, Amsterdam'ın eski olimpiyat parkına kadar benzer yerler, yapılaşmış ve açık alanların iç içe geçtiği ve aynı zamanda canlı zıtlıklar sunduğu insan ekotonlarını oluşturur. Diğer araçların yanı sıra, haritaları da aramızdaki sınırları belirtmek için kullanırız. Haritalar ve harita yapımı, planlar ve plan yapımından farklıdır. Haritalar olanı temsil etmeyi amaçlar, planlar olabilecekleri öne sürer. Haritalar olanı veya olanı çarpıtır ve basitleştirir. Planlar olabilecekleri öngörür ve büyütür. Her ikisi de çevremizdeki farklılıkları, sınırları ve kenarları nasıl algıladığımız ve bunlarla nasıl etkileşim kurduğumuzla ilgilidir. Toprak haritalaması buna bir örnek teşkil eder. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Doğal Kaynaklar Koruma Servisi ve Selefi Toprak Koruma Servisinden toprak bilimciler, 1930'lardan beri ilçe düzeyinde toprakları titizlikle haritalamaktadır. Hava fotoğrafları, bu bilimcilerin topografik ve bitki örtüsü farklılıklarına dayalı ilişkileri haritalamalarına yardımcı olur. Arazide, çukurlar kazarak toprak profillerini incelerler. Organik maddenin biriktiği veya minerallerin yıkandığı katmanlar olan belirli ufuklar belirlenebilir. Renk eşleştirme, bilimcilerin toprakları benzer türlerle gruplandırmasına yardımcı olur. Ortaya çıkan toprak haritaları, yapboz parçalarının birleşimini gösterir, ancak bu haritalardaki çizgiler, bir toprak türünün diğerine karıştığı yerlerde yalnızca yaklaşık değerleri temsil eder. İnsanlar sınırları belirlemek için haritalar kullanırlar. Haritalar, insan umutlarının, özlemlerinin, önyargılarının ve sınırlamalarının sanatsal temsilleri olabilir. Haritacılar, yerlerin, toplulukların, bölgelerin, devletlerin, ulusların ve dünyanın doğru olduğuna inandıkları tasvirlerini çizerler. Peki insan hayal gücünü nasıl haritalandırırız? James Covan, haritacıların hayallerini, uçsuz bucaksız iç dünyamızın karmaşıklığını ve çelişkilerini kağıda dökmenin zorluklarını inceliyor. Etkileşim, Entegrasyon ve Kurum İnsanların yerleşim yerlerine nasıl yerleştiklerini anlamaya yönelik 5. kavram grubu etkileşim, bütünleşme ve kurumları içerir. Etkileşimler ve bütünleşme biçimleri insan dışı sistemlerde de görülür, ancak kurumları yalnızca insanlar yaratır. Kurumları kısmen doğal içgüdülerimizden korunmamıza yardımcı olmak için oluştururuz. Doğa, iyiliksever değildir. Mudi Allen bir keresinde onu dev bir restoran olarak tanımlamıştı, ancak restoranlar doğadan daha kibardır. Doğada, bir tür diğerini veya hatta kendi türünün üyelerini yer. Bireyler, daha büyük bir besin kaynağını kontrol edebilmek ve karşı cinsten üyeleri çekebilmek için kendi cinsiyetlerinden diğerleriyle bölge için rekabet ederler. Bir bölgenin kaynaklarını kendileri için daha etkili bir şekilde kullanmak amacıyla diğerlerini dışlarlar. Bu tür rekabetle marjinalleştirilen bir türün üyeleri hayatta kalmak için mücadele eder. Rekabet, dışlama, sömürü ve nihayetinde hayatta kalma, doğal dünyanın ve çoğu zaman insan dünyasının sert ve çalkantılı bileşenlerini oluşturur. Hayatta kalma, etkileşimin zorlu bir sonucunu karakterize eder. Etkileşimin daha olumlu sonuçları da vardır, rekabet ve hayatta kalma, belki de çirkin olsa da, faydalı olabilir. Doğanın olumlu veya olumsuz özellikleri insan yapımıdır, ancak herhangi bir duyarlı veya duyarsız birey açısından, bir başkası tarafından yenmek en olumlu deneyim olamaz. Bireyler, yenmekten kaçınmak ve hayatta kalmak için önemli ölçüde enerji harcarlar. Ölümden kaçınmak için kullanılan birçok strateji, başkalarıyla işbirliğine dayalı etkileşimleri içerir. Botin ve Keller, rekabeti, simbiyozu ve avlanmayı türler arasındaki üç temel etkileşim türü olarak tanımlarlar. İlk etkileşim türü olan rekabetin, ilgili her iki grup içinde olumsuz sonuçlara yol açtığını savunurlar, bu gözlem, Marksist olmayan, iktisatçılar arasında tartışma yaratacak niteliktedir. Her iki katılımcıya da fayda sağlayan simbiyoz, ikinci etkileşim türüdür. Üçüncüsü, avlanma, parazitizmde sonuç birine fayda sağlarken diğerine zarar verir. Etkileşim, eski ekolojiden yeni ekolojiye geçişte varlığını sürdüren bir kavramdır. Biyologlar, ekolojinin ayırt edici özelliklerinden birinin, sürece verdiği önemli önem olduğunu erken dönemde öne sürmüşlerdir. Zoolog Marston Bates ve diğer birçok bilim insanı, organizmaların ve çevrenin ayrı, tanımlanabilir varlıklar olarak değil, süreçler arasındaki etkileşimler açısından düşünülmesi gerektiğini savunmuştur. İnsan ekolojisi, insanların birbirleriyle ve çevreleriyle nasıl etkileşim kurduklarını içeren süreçlerin incelenmesi olarak tanımlanabilir. Gerald Yanga göre, neredeyse sayısız sürecin en temel olanı, karşılıklı eylem, yani kişilerin veya şeylerin birbirleri üzerindeki eylemi veya etkisi olarak tanımlanan etkileşimdir. Yang şöyle gözlemliyor, varoluşu ve varoluşu, özellikle de insan varlığının karmaşık varoluşunu sürdüren etkileşimler, canlı varlık veya varlıklar ile onları destekleyen yeryüzü ve yaşam sistemleri arasında işlevsel bağlantılarla sonuçlanır. Bütünleşme, parçaların bir araya gelerek bir bütün oluşturduğu belirli bir etkileşim türünü temsil eder. Bu süreçte bütün, parçalardan farklılaşır, ancak yine de onların etkileşimiyle tanımlanır. Bütünleşme, birleştirme, bir araya getirme, kaynaştırma, karıştırma ve harmanlama sürecidir. Bütünleşme, insan gruplarının ve arazi kullanımlarının birbirinden ayrıldığı, yerlerin tek bir amaç için tasarlanıp inşa edildiği birçok çağdaş yerleşim yerinin tam tersidir. Tarihçi John Teyford'un gözlemlediği gibi, 20. yüzyıl metropolünde parçalar bütüne üstün geldi. Arizona'daki San City'de yaşlı vatandaşlar Sokaklarda oynayan çocuklardan uzak, golf arabalarıyla şehirlerinde dolaşarak yaşlılık yıllarını geçiriyorlar. Bütünleştirici etkileşimler, insan toplumlarında kurumlar aracılığıyla resmileştirilir. Pensilvanya Üniversitesi Planlama Kuramcısı Seymour Mandelbaum, kurumların genellikle haklar ve yükümlülükler sistemleri olarak ifade edildiğini belirtmektedir. Yang, kurumların çağdaş insan gruplarındaki etkileşim sürecinin değişmesinin bir sonucu olarak tanımlandığını ve geliştirildiğini ifade etmektedir. Yang, kurumların ekolojik doğasına ilişkin önerisini şu şekilde daha da detaylandırmaktadır. Kurumsallaşma süreci özünde, insanlığın düzen ve istikrar ihtiyacına bir yanıttır. İnsanlar, ilişkilerin öngörülebilir nitelikte olabilmesi, her türlü ihtiyacın rastgele değil güvenilir bir şekilde karşılanabilmesi, alışverişin beklenmedik değil beklenen biçimlerde gerçekleşebilmesi için örgütlenirler, kurumsallaşma, ilişkilerin güvenilir sistemler halinde şekillenmesidir. Kurumlar, bireyler ve topluluk veya toplum arasındaki ve bireyler veya topluluklar ile çevreleri arasındaki etkileşimi düzenler. Kurumlar, sistem içindeki mal ve malzeme akışını düzenler. Kurumlar, kültürel bir yapı biçimi olarak görülebilir. İnsan ekolojisinde kurumlar, bu bölümde daha önce tanıtılan, yapı fikrinden veya işlevden ayrılamaz. Ancak değişim fikri bir zorluk teşkil eder, çünkü kurumlar değişime direnç gösterir. Yang, kurumları sonuçsal bir kavram olarak adlandırıyor, yani, insan ekolojisinde normalde biyolojik ekolojide bulunamayan, ancak insan etkileşimlerinin bazı özelliklerini ve koşullarını açıklamaya yardımcı olan bir kavram. Cohen'e göre kurumlar sosyal ilişkilerin bir organizasyonu, insanın her yaşam anını geçirdiği çerçevelerdir. Kurumlar, hayatta kalmaktan manevi tatmine kadar çeşitli amaçlara ulaşmak için etkileşimde bulunma biçimlerimizin resmileştirilmiş yapılarıdır. Din, en temel kurumu sağlar. Yaşamın temel biyolojik süreçlerine anlam kazandırır, çiftleşme, doğum ve ölüm. Dini ritüeller, evlilik töreni, vaftiz, cenaze töreni, bu olayları işaretler. Tüm canlılar ürer, ancak dinler geleneksel olarak insan üremesi için temel kuralları belirler. Diğer canlılar da ölür, ancak dinler bize ahiret veya reenkarnasyon umudu verir. Diğer türler de beslenir, ancak birçok din insanların ne zaman ve ne yiyebileceğini yapılandırır. Princeton Üniversitesi antropoloğu Clifford Geertz, Japon kültürü hakkında yazarken, ancak açıkça daha geniş kapsamlı sonuçlarla, din, toplumu bir arada tutar, değerleri sürdürür, morali korur, kamusal davranışları düzenli tutar, gücü gizemli kılar, eşitsizliği rasyonelleştirir, haksız muameleyi haklı çıkarır ve benzeri, diye belirtiyor. Ya da Stewart Brand'in dediği gibi, tüm kültürel uygulamalar arasında din, en büyük sürdürücü ve en kalıcı kurumdur. Dinler, şirketlerden uluslara kadar diğer birçok kurumdan daha uzun süre varlığını sürdürür. Dinler insanları bir araya getirir. Örneğin, 17. yüzyıl İngiltere'sinde George Fox, inananların içsel bir ışıktan ilahi rehberlik aldıkları inancına dayanarak dostlar topluluğunu kurdu. Dostlar, Tanrı'nın iradesinin ve doğasının sürekli bir vahiyine inanırlar. Toplantıları sessiz olabilir, inananların bu ışığı deneyimlediklerinde titremeyle veya toplantının bir üyesinin bir açıklamasıyla kesintiye uğrayabilir. Quaker'lar yaşam tarzını ölçülülük karakterize eder; konuşmada ve giyimde olduğu gibi her şeyde ölçülülük. Tüm insanların eşitliğine inanırlar ve barışı uygularlar. Bir ayini sonlandırırken komşularıyla el sıkışırlar. Dinler de insanları bölebilir. Dostlar topluluğu, Quaker'lar, başkalarına karşı kayda değer bir hoşgörü sergilese de, tarihleri kendi üyelerine karşı bazı esnek olmayan tutumlar sergilemiştir. 19. yüzyıl boyunca, topluluk liberal ve muhafazakar kamplara bölünen bir dizi ayrılık yaşadı. Bu ayrılıklar kısmen uzun süren tartışmalar ve görüşmelerden kaynaklandı. Fox, din adamlarını değil, cemaat üyelerini, laikleri ortadan kaldırdı. Topluluğun tamamı din adamı oldu ve grup konsensüsüne dayalı karar alma sürecine girdi. Demokratik olmasına rağmen, karar alma süreci zahmetli hale gelebilir ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Evlilik gibi önemli özel kararlar kamuoyu tartışmasına konu olur. Bir topluluk, bir çiftin birbirine uygun olmadığına karar verebilir ve sonuç olarak evliliğe onay vermeyebilir. Bir üye, topluluğun, kabaca cemaatin, dışından biriyle evlendiği için dışlanabilir. Bazı evliliklere onay verilmemesi, zaman içinde dostlar topluluğu üyelerinin sayısında azalmaya katkıda bulundu. Etkileşimler insanları mekansal olarak bütünleştirebilir. Bu tür ilişkilerin bütünleşmesi kurumsallaşabilir de. Dinler ve hükümetler gibi kurumlar, resmi etkileşimlere rehberlik eder. İnsan etkileşimleri, bütünleşmeleri ve kurumları, baş döndürücü derecede çeşitli biçimler alır. Çeşitlilikte Birlik Çeşitlilik, yerleşimi anlamaya yardımcı olan altıncı kavramdır. Çeşitli ekosistemler genellikle zengin ve sağlıklıdır. Çeşitlilik, doğal sistemlerin dirençli olmasını sağlayarak organizmaların değişime uyum sağlamasına olanak tanır. Daha az çeşitli sistemler, yani az sayıda tür veya tek türden oluşan sistemler, monokültürler, değişimin zararlı sonuçlarına karşı oldukça hassastır. Odum'a göre, çeşitliliğin iki bileşeni vardır, zenginlik veya çeşitlilik ve göreceli bolluk. Botin ve keller, biyolojik çeşitliliğin üç kavramını tanımlar, genetik çeşitlilik, habitat çeşitliliği ve tür çeşitliliği. Kültürel çeşitlilik daha da karmaşık bir konudur ve antropoloji içinde süregelen bir tartışma konusudur. Bir yaşam alanında veya toplulukta birden fazla kültür bulunabilir, manzaradan bölgeye, oradan da ulus devletlere ve gezegenin dört bir yanına doğru ilerledikçe daha da fazla kültürle karşılaşırız. Bu bağlamda kültürün doğayla ilişkisini özetleyen Geri Pol Nabhan, doğal çeşitlilik ve kültürel çeşitlilik, yeryüzünde birçok aynı dağılım modelini paylaşır ve yaşamlarımızı birçok aynı şekilde zenginleştirir, der. Yani, arka bahçelerimizde ağaçlar ve çiçekler, kuşlar ve kelebeklerin bir kombinasyonunun tadını çıkarırız. Çevremizde yaşayan insanların görünüşlerinde, düşünce biçimlerinde ve inançlarında farklılıklar varsa, mahallelerimiz zenginleşir. Timothy Beatley ve Christy Manning, çeşitliliğin sürdürülebilirlik için şart olduğunu savunuyor, sürdürülebilir bir topluluk, çeşitliliğin hoş görüldüğü ve teşvik edildiği, gelir ve ırksal gruplar arasında keskin bir mekansal ayrım veya izolasyonun olmadığı, tüm bireylerin ve grupların temel ve gerekli hizmetlere ve tesislere erişebildiği ve sakinlerin fırsat eşitliğine sahip olduğu bir topluluktur. Bir farklılık, ancak bir fark yarattığında farklılıktır. Gerçek ve algılanan farklılıklarımız, türümüz olarak en acil sorunlarımız arasında yer almaktadır. Bazı farklılıklar hayatta kalmamız için gereklidir, örneğin kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıklar. Farklılıklar bir yaşam alanını, topluluğu ve manzarayı diğerinden ayırır. Farklılıklar kimliğin oluşmasına yardımcı olabilir, ancak insanları da bölebilir. Bu nedenle, insan türünün çeşitliliğini kabul etmenin ve kutlamanın yollarını bulmak önemlidir. Çoğulculuk çeşitliliği kabul eder. Felsefede çoğulculuk, dualizm veya monizmden farklı olarak, birden fazla temel ilkenin var olduğunu savunan bir teoridir. İnsan ekolojisinde çoğulculuk, bir mekan içindeki heterojen grupları içerir. Çoğulcu toplumlar, çeşitlilik yoluyla birlik sağlarlar. Sağlık, yani hastalıktan, yaralanmadan ve, veya olumsuz etkilerden kurtulma yeteneği, çeşitlilikle ilişkilendirilmiştir. Aldo Leopold, ekolojik sağlığı, toprağın ve organizmaların kendini yenileme kapasitesi olarak tanımlamıştır. Çeşitli bir ekosistemde, tüm yumurtalar tek bir sepete konmamıştır. Sonuç olarak, organizmaların kendilerini iyileştirmeleri için daha fazla fırsat mevcuttur. Leopold, Wisconsin'deki Coon Creek Havzasının korunmasına katkıda bulundu. Bu havza, iyi toprak koruma uygulamalarının örnek bir modeli olmaya devam ediyor. Tepelik yamaçlarda pulluklar arazi konturlarını takip ediyor, derelerin kenarları ağaçlar ve çalılıklarla kaplı kalıyor ve aynı derelerin temiz sularında restore edilmiş balıkçılık alanları gelişiyor. Bu sağlıklı manzara, kısmen insanların çeşitliliğinin değerini fark etmeleri ve bu değeri pekiştirmeleri sayesinde var olmuştur. Değişime uyum sağlamak, insan yerleşimini anlamanın yedinci kavramı adaptasyondur. Ekolojistler adaptasyonu, organizmanın çevresinin bir veya tüm koşullarına göre fizyolojik uygunluğunun bir ölçüsü ve bir sistemin bozulmaya yanıt olarak değiştirilmesine izin veren esnek bir kapasite olarak tanımlarlar. Adaptasyon, bir organizmanın doğal çevresinin koşullarıyla başa çıkma ve ekolojik konumunu korumak için kaynaklarını kullanma yeterliliği ile gösterilir. Bu, gereksinimlerinin ve toleranslarının habitatın unsurlarına göre ayarlanması yoluyla sağlanır. Sontiç ve Bubols, Michigan'daki küçük çiftliklerdeki aileler üzerine yaptıkları vaka çalışmalarında, karmaşık, yaşayan sistemler. Adaptasyon yeteneğine sahiptir. Yani sistemin, çevrenin veya her ikisinin durumunu veya yapısını değiştiren davranışlar sergilerler diye gözlemlerler. İnsanlar belki de en uyum sağlayabilen türdür. İki ayak üzerinde yürüme, el becerisi ve beyin büyüklüğü, hominidleri kuzenlerimiz olan maymunlardan ayırmıştır. Din, hukuk, siyaset, planlama, mimari, tasarım ve mühendislik, uyum sağlama araçlarımızın en gelişmişleri arasındadır. Bu uyum sağlama araçları veya uyum stratejileri, ekolojik bir bakış açısıyla ele alınabilir. Kaliforniyalı iş adamı ve yazar Paul Hawken'ın sürdürülebilirlik için sunduğu bir öneri, doğrusal sistemleri döngüsel sistemlere dönüştürmektir. Hawken, döngüsel üretim araçlarının, atığın diğer yaşam formları için besin anlamına geldiği, hiçbir şeyin atılmadığı ve simbiyozun rekabetin yerini aldığı doğal sistemleri taklit etmek üzere tasarlandığını açıklıyor. Havken, çürüme için tasarım yapmayı öneriyor çünkü bu çevremizdeki dünyanın işleyiş biçimidir. Adaptasyon, değişim karşısında dirençli olmamızı sağlar. Yehudi Cohen, adaptasyonun, grubun hayatta kalmasını, üremesini ve, doğada görevini yerine getirme, anlamında verimli işleyişini sağladığını savunmaktadır. Diğer türler gibi, insanlar da genetik olarak evrimleşir. Ayrıca öğrenme yoluyla da adapte oluruz. Çevremiz hakkındaki artan bilgi, en azından teorik olarak, değişime daha uygun tepkiler vermemize yol açar. Ancak insanlar sadece uyum sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dönüşüm geçirir ve yaratırlar. Coğrafyacı Yi Futuan şöyle gözlemliyor. İnsan, gerçekliği olduğu gibi kabul etmeye doğuştan yatkın olmayan bir hayvandır. İnsanlar sadece boyun eğip uyum sağlamakla kalmaz, önceden tasarlanmış bir plana göre dönüşüm geçirirler. Yani, dönüşüm geçirmeden önce olağanüstü bir şey yaparlar, yani, olmayan şeyi görürler. Olmayan şeyi görmek, tüm insan kültürünün temelinde yatar. İnternet, var olmayan bir şeyi görmenin sonucuydu. Askeriye tarafından ayrıcalıklı iletişim için icat edilen internet, artık bilgisayara erişimi olan herkesin bilgiye ulaşabileceği bir özgürlük mekanı sağlıyor. İnternet, sürekli yenilikler sayesinde gizli bir iletişim biçiminden açık bir sisteme dönüştü. Başlangıçta uzun adreslere sahip hantal bir sistem olan internet, akademisyenler ve bilgisayar uzmanları tarafından geliştirilerek erişilebilirliği artırıldı. İş insanlarından büyük anne ve büyük babalara kadar giderek daha çeşitli insanlar internet üzerinden iletişim kurmaya başladı. Yeni iletişim yöntemleri ve protokolleri ortaya çıktı. Sayın bay veya bayan falanca, selamlaşma olarak merhaba sali veya merhaba Boba dönüştü. James Joyce'a yakışır bilinç akışı, daha özenle kurgulanmış düz yazının yerini aldıkça büyük harf kullanımı ve dil bilgisi ortadan kalktı. Holizm İnsan yerleşimini anlamanın son kavramı holizmdir. Macaristan doğumlu İngiliz romancı, gazeteci ve eleştirmen Arthur Koestler, bir varlığın hem parça hem de bütün olarak düşünülebileceği ve varlığının veya işlevinin daha büyük bir bütünün parçası olarak ele alınabileceği fikrini ele almak için 1967'de holon terimini ortaya atmıştır. Koestlerin holon kavramı, daha eski ve daha geniş holizm anlayışına ışık tutmaktadır. Anna Hersperger, Holizmin Smuts, 1926, tarafından bir felsefe olarak formüle edildiğini ve daha sonra ekolojiyle ilgilenen birçok bilim insanı tarafından sürdürüldüğünü belirtmektedir. Gerald Young, Jean Smuts'un Holizmin felsefi teorisini şöyle açıklıyor, doğadaki belirleyici faktörler, parçalarının toplamına indirgenemeyen organizmik bütünlerdir ve evrenin evrimi, bu bütünlerin faaliyetinin ve oluşumunun bir kaydıdır. Ancak Yang, Smuts gibi tanımların insan ekolojisi için yetersiz olduğunu savunmaktadır. Yang, deterministik olmayan ve indirgemeciliği reddetmeyen bir bütüncülük görüşünü savunmaktadır. Bu görüşe göre, indirgemecilerin sorgulamaları daha büyük bir sentezle faydalı bir şekilde ilişkilendirilebilir. Sonuç olarak Young, bütüncülüğü yöntemden bağımsız olarak ve önceden tanımlanmış herhangi bir felsefeye veya metodolojiye bağlılık veya karşıtlık, ima etmeksizin, herhangi bir varlığı bir bütün olarak algılama veya kavramsallaştırma girişimi olarak yeniden tanımlar. Gerald Young, holizmin, ekolojide bile belirsiz ve tartışmalı kaldığını, bir metodolojiden ziyade bir metafor olduğunu gözlemlemiştir. Hersperger'e göre, Hollandalı bilim insanı I.S. Zonnevold'den yola çıkarak, holizm bilim ve felsefe arasındaki sınırda yer almaktadır. Bilim-felsefe sınırındaki belirsiz bir metafor olma statüsü nedeniyle, insan ekolojisi için yararlı bir kavramdır. Bütün, parçalar olmadan var olamaz, parçalar da bütün olmadan var olamaz. Bir şehir bir bütünü, resmi bir varlığı oluşturur. Ancak örneğin San Francisco şehri, Embarcaderosu, Prezidiosu, Golden Gate Parkı, Şitayner Caddesi, Limanı, Teleferikleri ve Sisi olmadan San Francisco olmazdı. Bu ve diğer unsurlar da şehre bağlıdır. San Francisco olmasaydı Golden Gate Köprüsü neyi birbirine bağlardı? Sis yine de Yarımada'nın tepelerinde yukarı ve aşağı doğru akardı, ancak şehir sokakları olmadan farklı desenler izlerdi. Çoklu, zamansal ve karmaşık. İnsan kültürü yerden yere farklılık gösterse de, bazı benzerlikler de sergiler. Yaşam biçimi ve yeri konusunda birçok olasılık vardır ve bu seçenekler zamanla değişir. Biz karmaşık bir türüz, ekoloji bu karmaşıklığı anlamamıza yardımcı olabilir. Tüm bilimler gibi ekoloji de insan yapımıdır veya Evernden'in dediği gibi, doğanın tanımı ve anlaşılması, insanınkiyle bağlantılıdır. İnsanlar inşa eder, mekanları yerlere dönüştürürüz, yaşanacak yerler yaratırız. Mahallelerde, iş ortamlarımızdakinden farklı gayri resmi etkileşimlerin olduğu özel bir topluluk türünde başkalarıyla bir araya geliriz. Mahallelerimizden veya ofis pencerelerimizden, inşa ettiğimiz yapıların doğayla görünür bir şekilde etkileşimde bulunduğu manzaralara bakarız. O ağacı ben diktim, diyebiliriz, ve büyümesini ben sağladım. Evet, ama diken'in ağacın tepesini aydınlatan sabah güneşi üzerinde hiçbir kontrolü yoktur. Değişim akımlarının rotasını çizebilir, hatta yaşamlarımız aracılığıyla yeni yönler belirleyebiliriz. Yine de doğanın, kendi doğamızın çekimi yer çekiminin tüm gücüyle ayaklarımızı çekecektir. Doğayla, kendi doğamızla yüzleşebilir, hatta onunla işbirliği yapabiliriz ancak doğanın tasarımını alt edemeyiz. Belki de bu tasarım içinde iyi insanlar olmaya çalışarak elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Güzelliği kutlamaya ve geliştirmeye çalışırken başkalarına ve çevremize zarar vermekten kaçınmalıyız. Bizler, geçmişte ve belki de gelecekte, tanrı veya tanrılar olarak adlandırdığımız daha büyük bir şeye bağlıyız. Bu daha büyük güçler, ekolojik düşünce yoluyla en azından kısmen aydınlatılabilir. Daha büyük süreçlere bağlı olsak da, kendimizi ve yerleşim yerlerimizi şekillendirdiğimiz şey de biziz. Arzularımızın gölgeleri haline geliyoruz. Bu bölümde, sistem düşüncesinden adaptasyona kadar insan ekolojisinin temel kavramlarını tanıttım ve bunları sonraki bölümlerin yapı taşları olarak kullandım. Bütüncülüğü diğer kavramlar kadar açıkça kullanmadım, çünkü parçalar ve bütünler fikri, Metaforu hiyerarşinin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle çeşitli ölçeklere işlenmiştir. 2. bölüm evin ekolojisini ele almaktadır. 2. Doğal ortam. Ev başlangıç noktamızdır. T, S, Elit. Yaşam alanı yaşadığımız yerdir. İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde yaşam alanı ve ev neredeyse aynı şeydi. Çiftçi tarlada veya ekili tarlalara yürüme mesafesinde yaşardı. Esnafın evi, aynı zamanda dükkan olan atölyenin üstündeydi. Profesör üniversitede yaşardı. Teknoloji, iş yerini ve ev olarak kabul ettiğimiz şeyi değiştirdi. Ev ve iş ilgili geleneksel erkek ve kadın rolleri de değişti. Ev ekolojinin temel anlamındadır ve konutların ve iş yerlerinin tasarımı mimari'nin temelidir. Vitruvius'tan Frank Lloyd Wright'a kadar mimarlar, binaları belirli bir alana nasıl uyarlayacakları konusunu ele almışlardır. Milattan önce 1. yüzyılda Romalı mimar ve mühendis Marcus Vitruvius Pollio, mimari üzerine yazdığı 10 kitabının büyük bir bölümünü alanın ve hava, toprak, ateş ve su gibi temel unsurların anlaşılmasına ayırmıştır. Bir şehrin planlamasında kuşların, balıkların ve kara hayvanlarının doğasını dikkate almanın ve onlara özen göstermenin gerekliliğini belirtmiştir. Vitrovius'a göre, evlerin tasarımları bölgenin doğasına ve iklim çeşitliliğine uygun olmalı ve farklı yerlerde farklı şeyler bulunur, diye gözlemlemiştir. Amerikalı mimar Frank Lloyd Wright, mimariye organik bir yaklaşımı savunmuştur. Wright, binaların iç ve dış mekanları arasındaki ayrımları bulanıklaştırmayı amaçlamıştır. Bu tür bir bilgelik, toplulukları oluşturan ev gruplarının yanı sıra şehirleri ve bölgelerini kapsayan toplulukların planlanmasında da kullanılmalıdır. Şehir morfologları, yaşam alanlarının fiziksel unsurlarını anlamak için kullanılabilecek şehrin en küçük hücresi kavramını iyi bir şekilde açıklıyorlar. Bu en küçük hücrenin, iki unsurun birleşimi olarak kabul edildiğini belirtiyorlar, bireysel arazi parçası, üzerindeki bina veya binalar ve açık alanlar. Ne yazık ki yeterince tanınmayan, geleceğin klasiklerinden biri olmaya aday manzarayı okumak, Ekolojide Bir Macera, 1957, adlı eserinde Maydale Gert Watts, Modanın bir evin etrafındaki bitki örtüsünün geçişlerinde ekolojik bir rol oynadığını gözlemlemiştir. Bu bitkilerde kesin bir ardışıklık olmuştur ve bu ardışıklığı belirleyen en önemli ekolojik güç stili olmuştur. Evlerimizin içinde ve çevresinde zamanımızın modasını yansıtan ekolojiler yaratıyoruz. Yere özgü stillere, ekolojide maceralar sağlayan modaya ihtiyacımız var. Ekolojik ilişkiler kurmamıza rağmen, yaşadığımız yerleri ekolojik alanlar olarak görmekte zorlanıyoruz. Fiziksel yaşam alanları gereklidir çünkü birbirimizle etkileşim kurabileceğimiz, hayatımızı yaşayabileceğimiz, işimizi yapabileceğimiz yerlere ihtiyacımız var. Doğal ortamlarımız, yaşadığımız ve çalıştığımız yerler için belirli koşullar belirler, yağmur yağar ve başımızın üstünde bir çatıya ihtiyacımız olur, donar ve ısıya ihtiyacımız olur. Bizi kuru ve sıcak tutan yapılar, yaşadığımız alanlar için sınırlar oluşturur. Bu fiziksel sınırlar, diğer insanlarla etkileşimlerimiz için çerçeveler oluştururken, doğal süreçlerle olan ilişkilerimize de aracılık eder. Bir organizmanın doğal yaşam alanı. Nabhan'ın da belirttiği gibi, habitat kelimesi etimolojik olarak alışkanlık, ikamet etmek ve yaşanabilir kelimeleriyle ilişkilidir, içinde yaşamaya değer, kalıcı niteliklere sahip bir yeri ifade eder. Ekolojistler habitatı şu şekilde tanımlar. Organizmalar ile kullandıkları kaynaklar arasında fiilen alışverişin gerçekleştiği çevrenin o kısmı, örneğin, bir orman ağacının yaşam alanı, havasından ve toprağından su, oksijen, karbondioksit, nitratlar ve diğer besinleri aldığı, çiçeklerinin uygun böcekler tarafından döllendiği ve tohumlarının uygun etkenler tarafından dağıtıldığı ormanın o kısmıdır. Ya da nos ve meslektaşlarının daha özlü bir şekilde ifade ettiği gibi, yaşam alanı bir organizmanın yaşadığı çok boyutlu yerdir. Her türün kendine ait bir yaşam alanı vardır. Burada insan türünden bahsediyorum. Yaşam alanımız, yaşadığımız yerle, evimizle yakından ilişkilidir. Yaşam alanının standart tanımı olan bir organizmanın doğal evi, bu gözlemi desteklemektedir. Bitkilerin ve hayvanların doğal yaşam alanları ile insanların yaşam alanları arasındaki farklardan biri, insan toplumlarındaki daha büyük hareketliliktir. Diğer hayvanların da hareket etmesi gerekir, bir bölgeyi savunmak, kendi yaşam alanlarında yiyecek aramak, eş bulmak, yeni bir yaşam alanına dağılmak ve mevsimsel göç etmek gibi. Ancak insanlar Madrid'den Antarktika'ya daha kolay yer değiştirebilirler. Yer değiştirmek için daha büyük bir hareketliliğe sahip olmanın yanı sıra, ihtiyaçlarımıza uygun yerleri değiştirebilecek teknolojiye de sahibiz. Elbette şu soruyu sormalıyız, bunun bedeli ne? Kendimize, çevremize ve diğer canlılara ne gibi zararlar veriyor? Ev, temel insan yaşam alanıdır. Peki ev nedir? Yaşadığınız yer, ikametgahınız veya meskeninizdir. Ancak sadece evinizde yaşamazsınız, geleneksel olarak ev, hem ikametgah hem de iş yeriydi. Bu iki işlev, günümüzün sanayileşmiş kültürlerinin çoğunda ayrılmış olsa da, şimdi tekrar bir araya geliyor gibi görünüyorlar. Sonuç olarak, bu tartışma için, evi ve iş yerini, ayrı ayrı veya birlikte, insan yaşam alanı olarak ele alıyorum. Peki bu yaşam alanları işlev ve yapı bakımından nasıl farklılık gösterir? sınırları ve kenarları nelerdir, nasıl etkileşim halindedirler, çeşitliliğe nasıl uyum sağlarlar ve uyarlanabilirler mi? Yaşam alanı ve yuva, niş kavramıyla yakından ilişkilidir. İşlev görebileceğimiz uygun yerler ararız ve nişler, faaliyetlerimiz için uygun konumlar sağlar. Ekolojist Paul Sörz şöyle yazmıştır. Her tür, çevresinin ona sunduğu fırsat olan nişi sayesinde hayatta kalır. Bu nişi işgal ederek, çevresiyle ilişkili bir rolde üstlenir. Daha fazla hayatta kalabilmesi için, bu rolün en azından yıkıcı olmaması gerekir. Bu nedenle, doğada genellikle son derece organize bir topluluğun her bileşeninin yapıcı veya en azından dengeleyici bir rol oynadığını görürüz. Yaşam alanı nişi sağlar ve herhangi bir tür yaşam alanını bozarsa, nişte onunla birlikte yok olur. Niş, bir türün tüm yaşam alanı gereksinimlerini içerir. Yuji'in odum, yaşam alanı ve nişi şu şekilde ayırt eder, yaşam alanı, organizmanın adresidir, nerede yaşadığı, ve niş ise mesleğidir, nasıl yaşadığı, diğer türlerle nasıl etkileşimde bulunduğu ve onlardan nasıl kısıtlandığı dahil. Çeşitli meslekler, niş gereksinimleri açısından farklılık gösterir. Bir cerrahın ameliyat masasına ihtiyacı vardır. Büyük safkan at hastaları olan bir veteriner hekimin ise daha da büyük bir yüzeye ihtiyacı vardır. Her ikisi de hastaların hayati belirtilerini izlemek ve besin, ağrı kesici ve sıvı sağlamak için ayrıntılı bir destek sistemine ihtiyaç duyar. Mimarların veya sanatçıların çağdaş stüdyosu, 20 yıl öncesinin çalışma alanından bile farklıdır. Bilgisayar monitörleri çizim tahtalarının yerini almıştır, dijital medya, boya fırçalarının ve tinerin yerini almıştır. Faaliyetler, bireyin nişini tanımlar. Mesleğimizin, işimizin toplumumuzda ve topluluklarımızda nasıl bir niş işgal ettiğine bağlı olarak fiziksel bir niş içinde yaşıyoruz. İnsanlar yüzyıllardır tarımla geçiniyor. Tarım, faaliyeti sınırlayan diğer türlerle etkileşimi gerektirir. Sontiç ve Bubols, entegre aile çiftliği ekosistemi modeli aracılığıyla küçük ölçekli tarım işletmelerini inceliyorlar. Mekansal bir boyuttan bakıldığında, tarım arazisi, bitkiler, binalar ve diğer yapılar ailenin gerçek fiziksel çevresini oluşturur. Aile, bu birinci kaynak çevresiyle birlikte bir ekosistemdir, diye açıklıyorlar. Aile ve çiftlik karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır ve birbirine bağlı parçalardan oluşan bir yaşam sistemi oluşturur. Çiftçi aileleri, nispeten mekansal izolasyon içinde var olabilmişlerdir. Verimlilik, elbette, suyun kullanımında veya yetiştirme sırlarının paylaşılmasında olduğu gibi işbirliğine dayalı eylemlerle artırılır. Diğer kaynaklara bağımlı geçim kaynakları, ortak emek olmadan var olamaz. Örneğin, madencilik ve ormancılık, kaya veya ağaçları faydalı ürünlere dönüştürmek için belirli bir büyüklükte iş gücüne ihtiyaç duyar. Madencilerin ve ormancıların evleri genellikle işletilen kaynaklara yakın ve kasabalarda kümelenmiştir. Buğday veya süt çiftçilerinin evleri de bağımlı oldukları doğal kaynaklara yakın konumdadır, ancak çiftlikleri birbirlerinden daha dağınık olacaktır. Borsacı, başka bir kaynak türüne, bilgiye bağımlıdır. Geleneksel olarak, borsacı evden çıkar, bazen uzun mesafeler kat ederek diğer borsacılarla bir araya gelir ve bilgiyi kara dönüştürürdü. Şimdi ise, bir günlük işlemci, rakı dağlarındaki bir dağ tepesindeki, inziva yerinde pijamalarıyla kalabilir, modeme bağlanabilir ve istediği zaman hisse senedi işlemleri gerçekleştirebilir. Ancak, sosyal canlılar olmaya devam ediyoruz. Bu nedenle er ya da geç günlük işlemcinin pijamalarından başka bir şey giymesi, evden çıkması ve diğer insanlarla etkileşim kurması gerekecektir. Ayrıca şu soruyu da sormalıyız, kim daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuyor? 3 parçalı takım elbise giyen, işe gidip gelen borsacının ekolojik ayak izi, dağ tepesindeki pijamalı günlük işlemcininkinden daha büyük mü yoksa daha küçük mü? Münzevilerin ve dağ tepesindeki modemlerinin doğası üzerindeki kümülatif etki ne olurdu? İkametgahların okunabilirliği. Fransız filozof Gaston Bachelard'a göre, bir ev, insanlığa istikrarın kanıtlarını veya yanılsamalarını veren bir imgeler bütünüdür. Yatak odası ile banyo arasındaki duvar, belirli bir gerçekliğin kanıtı olarak mevcuttur. Geceleyin, bir rüyada, duvar uzaklaşabilir, bu da bir ayrılık yanılsamasıdır. Ya da bir kasırga veya fırtına duvarı yıkabilir, bu da başka bir gerçekliğin kanıtıdır. Bir evin etrafında dolaşın ve sorun, ev sakinleri hakkında ne anlatıyor? Kitaplar var mı, bilgisayarlar, mutfak nerede, garaj ne kadar büyük, ev planı ve içindekiler, bir halk, onların zamanı ve yeri hakkında okunabilir bilgiler sunar. Benzer şekilde, bir iş yerinin düzenini ve unsurlarını da okuyabilirsiniz. Bir borsacının ofisi 2009'da 1929'dan nasıl farklı? Frank Gehry'nin stüdyosu Leonardo'nunkinden nasıl farklı? Bir biçer döverin kabinine girin, buğday veya mısır hasadı elle yapıldığı zamandan beri iş yeri nasıl değişti? Evlerin ve iş yerlerinin mekansal organizasyonu kültüre göre değişir. Akdeniz'de avlulu evler yaygındır. Odalar açık bir bahçe etrafında düzenlenmiştir. Evlerin ön cepheleri cadde yıl hizalanır. Buna karşılık, Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünde evlerin ön ve arka bahçeleri vardır. Geleneksel Kore evleri iç mekan etrafında düzenlenmişti ve zemin altındaki karmaşık bir buharlı ısıtma sistemiyle ısıtılıyordu. İslam evleri ise belirli cinsiyet farklılıklarını yansıtır. Birleşik Arap Emirliklerinde, geleneksel Dubai tarzı evlerin ana yaşam alanı, Basra Körfezi'ne bakan ikinci katta yer alır. Bu alan, sürekli hava sirkülasyonu sağlamak için kullanılan bir rüzgar kulesinin etrafına sarılmış, açık hava verandası benzeri bir alanda bulunur. Yaz aylarında, bu açık hava yaşam alanı yemek pişirilen, yemek yenen ve insanların uyuduğu yerdir. Alanın etrafındaki duvarlardaki çıtalar çıkarılarak deniz meltemlerinin alan boyunca akmasına izin verilebilir. Açık alana bakan odaların alçak kapıları ve pencereleri vardır. Alçak, çıtalı pencereler sıcak havanın içeri girmesine ve ardından tavana yükselmesine izin verir. Sıcak hava çeşitli açıklıklardan dışarı çıkabilir. Bu, zemin seviyesinde havanın serin kalmasını sağlar. Bu nedenle, hane halkı üyelerinin günlük aktivitelerinin çoğu, özenle hazırlanmış halılar üzerinde yerde oturarak gerçekleşir. Yerde oturan insanlar ayrıca alçak pencerelerden dışarıyı kolayca görebilirler. Açık alanlar, yağmur suyunu eşiklerin ortasındaki delikler de dahil olmak üzere drenaj çıkışlarına yönlendirir. Dubai evlerinin teknolojileri zarif olup, inşaat malzemeleri bölgeden temin edilmektedir, denizden mercan, karadan ise çamur ve saman kullanılmaktadır. Geleneksel olarak, Dubai bölgesindeki inşaatçılar bu malzemeleri insan konforunu en üst düzeye çıkaracak şekilde bir araya getirirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise evlerimizin ve iş yerlerimizin konforlu olması için çevresel koşulları değiştirmek amacıyla teknoloji kullanıyoruz. Isıtma, insanların Minneapolis kışlarında yaşamasına ve çalışmasına olanak sağlarken, klimada insanların Phoenix yazlarında hayatta kalmasını mümkün kılıyor. Isıtma ve klima, iç mekan konforunu artırırken, insanları dış ortamlarından ayırır. Desen Dilleri Evlerimiz çok yönlü işlevlere sahiptir, ailemiz ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz, yemek yeriz, uyuruz, eğleniriz, öğreniriz, sevişiriz, kavga ederiz ve hatta biraz da çalışırız. İş yerimizde ise işimizi yaparız, ancak işle ilgili faaliyetlerin ötesinde de başkalarıyla etkileşim kurarız. Ev ve iş yeri, kimliğimizi, statümüzü, yerimizi belirlememize yardımcı olur. Evler, ofisler, okullar, fabrikalar, ahırlar ve diğer işyerleri odalardan oluşur. Bunlar, bina yapısının hücrelerini oluşturur. Aslında, hücre kelimesinin kökeni, İtalyanca'da küçük oda anlamına gelen cella kelimesine dayanır, özellikle bir manastırdaki keşiş veya rahibenin odası ya da bir mahkumun odası gibi izole edilmiş bir odayı ifade eder. Camera kelimesi de İtalyanca'da oda anlamına gelir ve odalar anılarımızın depolandığı yerler olarak görülebilir. Bir kamera izlenimleri kaydettiği gibi, odalarda hayatımızdaki birçok olayı kataloglar. Geçmişimizden görüntüleri, genellikle elimizde tutabileceğimiz kameralarla çekilmiş olarak odalarda sergileriz. Duvarlarımızı önceki nesillerden miras kalan hatıralarla, seyahatlerimizden getirdiğimiz nesnelerle veya beğendiğimiz ve keyif almak veya yatırım olarak saklamak isteyebileceğimiz sanat eserleriyle süsleriz. Oda tasarımlarımız belirli ve veya birden fazla işlev için yapılmaktadır. Sanayinin yükselişiyle birlikte odalar, arazi kullanımları kadar uzmanlaşmış hale gelmiştir. Bu oda yemek pişirmek için, bir diğeri yemek yemek için bir diğeri yaşam için, diğerleri tuvalet, banyo, çamaşırhane, uyku veya araba ve çeşitli ıvır zıvır depolama için kullanılmaktadır. Odaların kullanım amaçları kültüre göre değişir. Örneğin, Avrupa'daki tuvaletin belirli bir işlevi vardır. Bu kullanım Amerikan banyosunda da aynıdır. Ancak banyo başka işlevlere de hizmet eder. Ev ve iş yeri yapıları da kültürden kültüre önemli ölçüde farklılık gösterir. İşlev ve yapı arasındaki ilişki de zaman içinde değişmiştir. Geleneksel olarak, binalar işlevlerini yansıtırdı. Biçim gerçekten de işlevi takip eder ve bölgesel iklime uyarlanırdı. Chicago'lu mimar Dantmar Adler, işlev ve çevre biçimi belirler diye gözlemlemiştir. Çatılı yapılar, kar olan bölgeler için gerekliydi ve hala oldukça kullanışlıdır. İç avlular, çöl iklimlerinde sığınak sağlardı ve hala da hoştur. Dahası, yapı malzemeleri bölgeden temin edilirdi, taş, tuğla, kerpiç, çamur, ahşap, saman, sıva. 20. yüzyılın büyük bir bölümünde, uluslararası stil yapı tasarımında egemen oldu. Modernist mimarlar, hem işlevsel hem de adil olan evrensel bir stili savundular. Bu anlayış ilk olarak yazar ve mimarlık eleştirmeni Louis Mumford tarafından eleştirildi ve kısa süre sonra ona planlamacı sosyolog Herbert Guns, peyzaj kuramcıları J.B. Jackson ve I.A.N. Mckerk, mimarlar Robert Venturi ve Denise Scott Brown, yazar Tom Wolfe ve nihayetinde daha birçok kişi katıldı. Bu eleştirmenler korosu, tek bir boyutun tek bir stilin herkese uymadığını savundu. Bu sesler, zamansız bina tasarımları için yükselen bir yaklaşım dalgasına katkıda bulunuyor. Örneğin, Christopher Alexander, bina tasarımı için bir kalıp dilini savundu. Tip ve bağlam, binaların tasarımında önemli, zamansız, ilkeler olarak yeniden ortaya çıktı. Venturi'yi öven yeğil mimarlık tarihçisi Vincent Scully, Venturi'nin tasarımının belirleyicisi, kıskanç bir stil değil, bağlamdır, ancak bu tasarım insan zekasıyla canlandırılmıştır, diye gözlemledi. Yapı türü işlevle ilişkilidir. Konum veya bağlam, yapıyı çevre yıl ilişkilendirir. Örneğin, bir ahır açıkça tarımsal kullanım için tasarlanmıştır. Ahırların bölgesel bağlamları değiştikçe, yapısal biçimleri de değişir. Eğimli çatısı ve sığırlar için koruyucu saçaklarıyla klasik Pensilvanya-Hollanda ahırı, kullanım amacına ve bağlamına uygundur. Birkaç kat yüksekliğindeki Pensilvanya-Hollanda ahırı, Güneybatı'daki çiftlik ahırından çok daha yüksektir. Güneybatı'nın çöl iklimi, çatısı yere daha yakın olan daha alçak binaları teşvik eder. Mimarlık kuramcısı Kenneth Frampton, eleştirel bölgeselcilik temelinde tasarım ve planlama yapılmasını savunuyor. Steven Moore'un açıkladığı gibi, eleştirel bölgeselcilik, mimarinin duygu ve heyecandan ziyade anlam ve düşünceyi uyandırması, Mimarinin inşaat uygulamalarının kültürel ve ekolojik kökenlerine dair eleştirel bir değerlendirmeyi ortaya çıkarması anlamına gelir. Bu tür çevresel anlayış, mevcut durum ile geçmiş durum arasında ve önerilen durum ile mümkün olan durum arasında eleştirel bir diyalog yoluyla elde edilebilir. Arizona, Tempe'de bir otoyolun yanındaki Best Western Motel odasında oturuyorum. Motelin duvarları tarihi fotoğraflarla süslü. Görüntüler, otomobillerden, klimalardan önceki tempeyi gösteriyor. Çok uzun zaman önce burası meyve bahçeleriyle çevrili küçük bir çiftlik kasabasıydı. Şimdi ise sınırları diğer bölgelerle birleşerek birkaç milyonluk bir metropol oluşturuyor. Birçok görüntü, Salt nehrini ve sellerini, nehrin önce kurutulmasından ve daha sonra başka bir nehirden Colorado nehrinden suyla doldurulan bir göle dönüştürülmesinden önce kaydediyor. Eski durum şimdiki durumdan daha mı iyiydi? Yoksa eski durum sadece farklı mıydı? Best Western, Tempe şehir Gölü'nün yakınında ve karşıda yeni şehir merkezi gelişimine ve daha fazlasının planlandığı yerlere bakabiliyorum. Bu yeni gelişme Arizona iklimine ne kadar duyarlı? Bu soru retorik. Çünkü İsrailli bir yüksek lisans öğrencisi birkaç yıl önce yüksek lisans tezinde bunu yanıtlamıştı, binalar çöl sıcaklığına duyarlı değil ve ısı adaları oluşturacak. Bunu bildiğimize göre, bu yere daha uygun farklı bina biçimleri önerebiliriz. Direniyoruz çünkü teknoloji bu durumda klima binaları istediğimiz gibi konumlandırmak için mevcut. Ama bunun bedeli ne olacak? Teknoloji, yaşam alanlarımızı tasarlama biçimimizi değiştirmeye devam edecek, peki bunu nasıl yapacak? Bilgisayar, internet, faks makinesi ve cep telefonları ev ve iş yerini yeniden birbirine bağlayacak mı? Yoksa bu teknolojiler daha da uzaklaşmamıza mı olanak sağlayacak? Elektrikli otomobil ne olacak peki? O da daha uzak mesafelere gidip gelmek için özel ulaşımı daha da fazla kullanmamıza izin verecek mi? Mevcut yapılar, gelecekteki biçimlerin bir göstergesi olmak zorunda değil, ya da Amerikalı mimar ve şehir planlamacısı Albert Mayer ve Fransız şair Paul Valery'den yola çıkan Louis Mumford'un gözlemlediği gibi, trend kader değildir. İnsanların birbirleriyle etkileşime girmeleri gerekir. Doğal ortamlarımız belirli koşullar belirler ve biz de doğanın yolunu izlemeliyiz. Değişim kaçınılmaz olabilir. Ancak etkileşimlerimizi optimize etmek ve gezegenimizin doğal sınırları içinde yaşamak için bazı sabitler gerekli görünmektedir. Belki de insan hayal gücünün hiçbir sınırı yoktur. Yine de, bazı doğal unsurlardan korunmak ve diğerlerine erişim, hayal kurma yeteneğini beslemeye yardımcı gibi görünmektedir. Çit ve sınır çizgisi Her bireyin kendine ait bir bölgesi veya alanı vardır. Psikolog Kurt Levin, Yang'a göre, Tüm davranışları belirli bir zaman dilimi içinde bir alanın durum değişikliği olarak kavramsallaştırdı ve Levin'in bu kavramı, bir bireyin veya grubun yaşam alanının bütününü bir alan olarak rafine etmek için kullandığını belirtti. Levin, bir kişinin çevresinden izole edilemeyeceğini savundu. Bireylerin ilgili çevrelerini veya yaşam alanlarını haritalamak için topolojik diyagramlar kullandı. Kişinin yaşam alanı, bireyin psikolojik olarak ilgili alanını psikolojik olarak ilgisiz alandan ayıran bir dış sınırla haritalandı. Teolog Reinhold Niebuhr, çit ve sınır çizgisi, adalet ruhunun sembolleridir. Her insanın çıkarına sınırlar koyarak, birinin diğerinden faydalanmasını engellerler diye gözlemlemiştir. Hükümetler bu sınırları haritalarda veya tapularda kaydederek mülkiyeti belirtirler. Mülk sahibi olabiliriz. Ancak toprak, su veya hava üzerindeki mülkiyet hakkımızı koruyabilir miyiz? Mülkiyet kavramları değişir. Kuzey Amerika'da Avrupalılar, zaten başka bir halk tarafından iskan edilmiş yeni dünyayı kolonileştirirken bir mülkiyet rejimini diğeriyle değiştirdiler. Amerikan toprak kavramları bir zamanlar yerden göğe kadar uzanıyordu, ancak radyo ve hava yolculuğunun ortaya çıkmasıyla değişti. İnternetin yaratılması birçok yeni mülkiyetin yanı sıra telif hakkı sorunlarını da doğurdu. Yine de, yalnızca kişisel alanlarımız üzerinde değil, aynı zamanda fikri mülkiyetimiz haline gelebilecek fikirlerimiz üzerinde de bir mülkiyet hakkına sahip olmamız gerekiyor gibi görünüyor. Evlerin belirgin kenarları vardır ve mülklerin ayrı, yasal sınırları bulunur. Çitler çiftlik evlerini çevreler, yine de, yaşam alanlarının kenarları ve sınırları bulanıklaşır. Evlerimizin ve çalışma alanlarımızın sınırlarının ötesindeki alanları işgal ederiz. Bir ofise, bir sınıfa veya bir fabrikaya girin. Bölgeler işaretlenmiştir, bazıları kişisel, bazıları resmi, burada sevilen birinin fotoğrafı, orada bir arkadaştan gelen kart postal, masanın üzerinde veya dişçi koltuğunun üzerindeki tavanda bir üniversite diploması. Rolümüzü, işgal ettiğimiz odalarda bulunma meşruiyetimizi vurgulayan üniformalar giyer ve lisanslar sergileriz. Geçmişte ve günümüzde birçok yerde, bir ailenin birkaç nesli aynı mekanı veya birbirine bağlı bir dizi mekanı birlikte yaşamıştır. Kenarlar ve sınırlar daha az ayırt edici özelliğe sahipti. Yine de, yaşadığımız mekanlar için bazı sınırlara ihtiyacımız olduğu görülüyor. Bu mekanların boyutları ve şekilleri kültüre ve iklime göre değişir. Bazı iklimler açık havada yaşamayı teşvik ederken, diğer yerlerde hava koşulları insanları çoğu aktiviteyi iç mekanlarda yapmaya zorlar. Bir evi ve sakinlerini, onu çevreleyen ağaçları ve diğer bitkileri inceleyerek tanıyabiliriz. Hangi bitkiler yerli, hangileri ithal, bitkiler sınır oluşturuyor mu, komşuların manzarasını engelliyorlar mı? Arizona'da biraz sulama ile limon ağacı yetiştirmek mümkünken, Ohio'da açık havada yetiştirmek pek olası değil. Armut ağaçları ve meşeler Ohio'da gelişirken, saguaro kaktüsü orada yetişemez. Tersine, meşe ve armut ağaçları Arizona çöllerinde iyi yetişmez. Ağaçlar, kaktüsler ve çalılar, kendi yaşam alanımızla örtüşen diğer yaşam alanlarını hatırlatır. Yaşam alanlarımız birbirinden farklıdır ancak komşularımızın ve iş arkadaşlarımızın yaşam alanlarıyla kesişir. Ekotonlarımız kamusal veya en azından yarı kamusal alanlar oluşturur. Özel yaşam alanımıza bir arkadaşımızı davet edebiliriz, ancak daha samimi bir birliktelik arzu etmediğimiz sürece, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ve tanıdıklarımızla yaşam alanlarımızın ekotonlarında daha sık etkileşimde bulunuruz. Örtüşme ve eş zamanlılık Ekotonlar, etkileşim alanlarıdır, peki, bu alanlarda ve yaşam alanlarımızda ne tür etkileşimler gerçekleşir? Etkileşimler bazen bir mekanda meydana gelen kullanım çeşitliliği ile açıklanır. Planlamacılar ve coğrafyacılar arazi kullanımlarını belirli mekanlarla ilişkilendirir. Ancak çoğu mekan, birden fazla kullanım içerir ve bazen şaşırtıcı bir kullanım çeşitliliği ve yan yana gelmesi söz konusudur. Örneğin, Roma'daki Via Appia Antica, Epian Yolu, dünyanın en eski otoyollarından biridir. Epian Yolu boyunca, dünyanın en eski mesleğinin uygulayıcıları, antik mezarların kalıntıları ve çağdaş zenginlerin muhteşem villa mülkleri arasında günümüz Romalılarını ve turistlerini çekmeye çalışırlar. Yaşam alanları sayısız aktiviteye ev sahipliği yapabilir, ancak zaman içinde insanlardan neredeyse tamamen yoksun olabilirler. Büyük Amerikan şehirlerinde yöneticiler akşam karanlığında şehir merkezindeki ofis binalarını terk edip banyoların yatak odalarına giderler ancak ertesi şafakta tekrar aynı duruma dönerler. Ancak bu uç örnekte bile yöneticiler olsun veya olmasın şehir merkezinde ve banliyölerde yaşam devam eder. Christopher Alexander ve meslektaşları bir bina kendi içsel sosyal gerçeklerini ortaya koyan daha küçük binaların veya küçük parçaların bir kompleksi olmadıkça insani bir bina olamaz, diye gözlemlemişlerdir. Evlerimizde ve iş yerlerimizde etkileşimin önemini açıklamak için bina yerine yaşam alanı kullanılabilir. Geleneksel olarak, aileler evlerinde birlikte yemek yerlerdi ve bu uygulama bugün birçok yerde yaygınlığını koruyor. Yemek Yemek, yaşam alanında gerçekleşen birçok önemli aktiviteden sadece biridir. Aktiviteler etkileşim fırsatları sunar. Alışveriş, eğlence, öğrenme ve çalışma, insanları bir araya getirir, aynı şekilde üçüncü bölümde ele aldığım sivil ve dini mekanlarda, televizyon izlemek veya ders çalışmak gibi insanları birbirinden uzaklaştırdığı düşünülen aktiviteler bile etkileşim fırsatları sağlayabilir. İnsanlar evlerini kolonileştirdikçe, beraberlerinde başka canlıları da getirirler. Bahçeler, çimenler ve ağaçlar dikilir. Köpekler, kediler, muhabbet kuşları, akvaryum balıkları ve hamsterlar yetiştirilir. Evde evcil hayvanlarla etkileşim kurarız. İnsanlar evlerini çok çeşitli hayvanlarla paylaşırlar, muhabbet kuşları ve ateşkarınlı kurbağalar, hamsterlar ve kanaryalar, pitonlar ve kaplumbağalar, Ayrıca eski favori evcil hayvanlar olan kediler ve köpekler. Mimar ve Hayvanat Bahçesi Müdürü David Hamcox şunları gözlemliyor. Vahşi hayvanlarla ilişkilerimizde temel bir değişim. Paleolitik ateş çemberinin titrek ışığı altında gerçekleşti. Köpeğin ilk atası olan kurt, yiyecek artıklarıyla beslenerek evcilleştirilen ilk hayvan olma yolunda bir ilişki kurdu. İnsanlar hayvan sahibi olmanın faydalarını hızlı öğrendiler. Örneğin köpek, birçok fayda sağladı, güvenlik, eğlence ve oyun, daha büyük av başarısı ve sevgi paylaşımına davet eden sadık bir arkadaşlık. İnsanlar bu yeni ortaklıktan kendileri hakkında da bir şeyler öğrendiler, köpek arkadaşı olanlar, olmayanlardan farklıydı. Evcil hayvanlarımız bizi doğayla buluşturur, ancak onlar bizden daha vahşi, ya da daha az vahşi, değillerdir. Evcil hayvanlar ve insanlar, etkileşimleri yoluyla birbirlerini evcilleştirmişlerdir. Gecenin bir yarısı evcil hayvanlarımızı dışarı çıkarmak için kapıyı açarız. Genellikle tüylü bir canlıya dokunmaya ihtiyaç duyduğumuz anda kucağımıza atlarlar. Bizi rahatsız ederler, şüphesiz biz de onları rahatsız ederiz. Yaşam alanlarımızı evcilleştirilmemiş türlerle de paylaşıyoruz. Kediler bazen kemirgenler, kuşlar, kurbağalar ve böcekler gibi bu canlılardan bazılarını evlerine taşırlar. Etkileşimlerimiz nadiren bir kedininki kadar doğrudan olur. Yine de, yaşam alanlarımız birçok başka canlıyla örtüşüyor. Evin etrafında bir gezintiye çıkın. Eğer yürüyüşünüz bir kuşun yaşam alanına girerse, kuş saldırır. Adımlarımız sincapların çiftleşmesini veya kaldırımda yürüyen bir karınca sürüsünü rahatsız edebilir. Eğer yolculuğumuzda bize bir köpek eşlik ederse, başka davranış değişiklikleri de meydana gelir. Serçeler köpeğin varlığının farkına varınca dağılır, sincaplar köpek havladığında yakındaki ağaçlara koşar ve kızıl köpek onlara doğru koşarken uçup gider. Bazı türleri zararlı olarak görüyoruz. Bizi ve evcil hayvanlarımızı ısırırlar veya başka şekillerde rahatsız ederler. Bazıları evlerimizin temellerini kemirir diğerleri bahçelerimizi tahrip eder. Evcil hayvanlarımız evlerimizin yollarında ve bahçelerinde hem av hem de avcı konumuna düşerler. Yaşam alanlarımızla tüm duyularımızla etkileşim kurarız. Gabriel Garcia Marquez'in 100 yıllık yalnızlık romanının baş karakterlerinden Ursula Iguaran, kör olduktan sonra ve küçülmeye başlamadan önce, güneşin açılarındaki değişiklikleri hissetmenin yanı sıra gürültü ve koku yoluyla da evinde yolunu buluyordu. Ursula, evinin ve sakinlerinin ritimlerini biliyordu. Evlerimizde duyularımız son derece tetikte. Geceleri yağmurun ve rüzgarın sesini dinliyoruz. Gece yarısı duvarda beliren garip bir ışık ani bir korkuya neden olabilir. Komşunun köpeği neden bu saatte havlıyor? Evde ailelerimizi korumaya çalışıyoruz. Aile, bir evde kimlerin yaşadığının temel bir bileşenini oluşturur. Ailenin neyi oluşturduğu, önemli bir antropolojik araştırma konusudur. Basit veya çekirdek aile, bir baba, bir anne ve çocuklardan oluşur. Çeşitli karmaşık veya geniş aile biçimleri belki de daha yaygındır. Antropologlar iki tür karmaşık aile tanımlar, kök aile ve geniş aile. Kök aile, evlatlık bağlarıyla birleşmiş iki veya daha fazla evlilik biriminden oluşur. Geniş aile, en az üç birim içerir, bunlardan ikisi aynı kuşaktandır ve üçüncüsünden gelir. Büyük geniş aile, en yaşlı kuşakta tek bir evlilik biriminden ve ikinci kuşakta birden fazla birimden oluşur. Freireş geniş aile, en yaşlı kuşakta birden fazla birimden oluşur. Clifford Geertz, bir tür ailenin tüm toplumlarda evrensel olduğunu savunuyor. İnsanların varlığını sürdürmesi ve üremesi için ailelerin gerekli olduğunu belirtiyor. Son ve bu bolza göre bir aile, ortak değerleri, hedefleri, kaynakları paylaşan ve zaman içinde birbirlerine bağlılık gösteren, etkileşim halinde olan ve birbirine bağımlı kişilerden oluşan bir gruptur. Kan bağı, bir aileyi oluşturan unsurlardan biridir, ancak zaman içinde birbirlerine olan bağlılık da aynı derecede veya daha da önemlidir. Romancı Famaen Nıgn'in de belirttiği gibi, bir aileyi oluşturan şey sadece kan değil, zamandır. Aile, yaşam alanı etkileşiminin bir türüdür, iş ise bir diğeri. Aile faaliyetlerinin entegrasyonu ev ve çevresindeki mekanlarda gerçekleşir. İş faaliyetleri ise ofiste, dükkanda, fabrikada, okulda veya çiftlikte gerçekleşir. Her faaliyet, mekanların entegrasyonunu gerektirir. Yaşam alanlarının bütünleşmesi, etkileşimlerin mekan ve zaman içinde nasıl bir araya geldiğini içerir. Bir bina, bulunduğu arsa ile olduğu kadar bitişik binalarla da ilişkilidir. Bu ilişkiler ne kadar karmaşık olursa, bütünleşme genellikle o kadar zengin olur. Örneğin, yüksek bir duvar, etkileşimi engelleyebilen ve yaşam alanlarının ayrışmasına yol açabilen mekanlar arasında net bir bariyer oluşturur. Öte yandan, avlular, birkaç konut arasında ortak bir alan yaratabilir ve etkileşimi teşvik edebilir. Olasılıkların çeşitliliği Son derece karmaşık etkileşimler, çeşitli yaşam alanlarının oluşmasına katkıda bulunur. İç ve dış etkileşimler meydana gelir. Bir ev, sakinlerini sert hava koşullarından korur. Dışarısı sıcakken gölgeye, soğukken ısıya ihtiyacımız vardır. Kuru kalmamız gerekir. İç mekanlar çeşitli kullanımlar için farklılaştırılmıştır yemek yemek, uyumak, çalışmak ve dinlenmek ancak bu kullanımların düzenlenmesi için sonsuz kombinasyonlar mevcuttur. Benzer şekilde, dış mekanlar birçok kullanım ve sonsuz kombinasyon olasılığı sunar. Bu dış mekanlar, tıpkı dışarıyı gösteren pencereler gibi, bizi doğayla yeniden birleştirir, taki panjurları veya perdeleri kapatana kadar. Mimarlık kuramcısı meslektaşım Michael Benedik bir keresinde bana pencerelerden gelen doğu ve batı güneş ışığının rengi ve binanın içine nüfuz etme derinliği açısından belirli bir güzelliğe sahip olduğunu söylemişti. Şöyle eklemişti, büyük ölçüde doğu ve batı güneş ışığıyla aydınlatılan bir bina, gün geçtikçe iç parlaklığında ve ışık, gölge desenlerinde daha fazla değişiklik gösterir ve bu da onu yaşanması daha canlı bir yer haline getirir. Öte yandan, kuzey ve güney pencereleri, enlemine bağlı olarak güneş enerjisi kazanımını ve, veya gölgeyi en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanabilir. Doğu-batı pencereleri bizi günlük ritimlere, kuzey-güney yönelimleri ise yıllık döngülere bağlar. Yaşam alanları oluştururken, çevresel koşullara uyum sağlamak, çeşitli yerlerde yaşamamıza olanak tanır. Klima ve ısıtma sistemlerinin izin verdiği gibi aşırıya kaçıldığında, daha homojen yaşam alanları ortaya çıkar. Bu tür yapay olarak soğutulan ve, veya ısıtılan yapılar önemli miktarda enerji gerektirir. Alternatif olarak, yapılar doğal süreçlere daha uyumlu bir şekilde yanıt verecek şekilde tasarlanabilir. Bu gibi durumlarda, daha az ithal enerjiye ihtiyaç duyulur ve yer yer yapı tasarımında daha büyük bir çeşitlilik ortaya çıkar, kuzey iklimlerinde kar temizleme için eğimli çatılar, Akdeniz bölgesinde gölge sağlamak için iç avlular. Yaşam alanlarımızın unsurları iklime ve kültüre göre değişiklik gösterir. Tuvaletler buna bir örnektir. Amerikalılar işteyken bile tuvalete giderler ve açıkça banyo yapmazlar. Avrupalılar ise su dolabını kullanırlar. Amerikalılar tuvalet kaplarını suyla doldururken, nemli Hollanda'da sifonu çekerken suyu tasarruf ederler. Bazı kültürlerde, kişi yerde basit, kokulu bir delikle karşılaşırken, diğerlerinde, rahatlamak ve tazelenmek için mevcut olan olanakların çeşitliliği şaşırtıcı olabilir. Banyo yaptığımız yerleri çeşitli eşyalarla dolduruyoruz. Kimileri kalın, kabarık havlular kullanırken, kimileri de kağıt kadar ince bezlerle kurulanıyor. Hollandalılar ve İskandinavlar uzun zamandır saçlarını ve vücutlarını çevre dostlu sabunlarla yıkıyorlar. Amerikalılar genellikle hijyene takıntılı bir şekilde odaklanıyorlar, ancak şimdi daha yeşil ürünlere yöneliyor gibi görünüyorlar. İtalya ve Fransa'da ise vurgu kendini güzelleştirmeye kayıyor. Bu tür ürünlerin seçimi, yaşam alanlarımızı, kokularını ve renklerini şekillendirir. Seçim aynı zamanda şehirlerin ve küresel ekonominin şeklini de etkileyebilir. Bir zamanlar Cincinnati, domuz kesimhanelerinin yoğunluğu nedeniyle domuz şehri, Porcopolis olarak adlandırılıyordu. Domuz yağından sabun üretilebilir. Procter ve Gamble bu uygulamadan doğmuştur ve hem Cincinnati sakinleri için önemli bir işveren hem de küresel pazarda büyük bir güç olmaya devam etmektedir. Procter ve Gamble'ın pazarlama stratejileri o kadar etkili olmuştur ki, ürünleri muhtemelen çevre bilincine sahip İsveçlilerin, hijyen takıntılı Amerikalıların ve hatta güzel Fransızların banyo küvetlerinde, duşlarında ve çamaşır makinelerinde bulunabilir. Değerlerimizin izleri. Winston Churchill bir keresinde şöyle demişti, ''Binalarımızı biz şekillendiririz, sonrasında da binalarımız bizi şekillendirir. Binalarımız ve evlerimiz, değerlerimizin ve uyum sağlama yeteneğimizin izlerini bırakır. İnsanlar, uyum sağlama konusunda inanılmaz derecede becerikli bir türdür. Tatil için Albuquerque'den Bologna'ya seyahat edebilir ve, uçak yolculuğunun yorgunluğunu ve birkaç İtalyanca dersini takiben, tamamen farklı bir ortama uyum sağlayabiliriz. Orada daha uzun süre yaşamak elbette birkaç dil dersinden daha fazlasını gerektirir. Kendimizi ve yaşam alanlarımızı sürekli olarak uyarlıyoruz. Duş sızdırıyor ve banyoyu yeniliyoruz. Don bir ağacı öldürüyor ve yeni bir fidan dikiyoruz. Buradaki zorluk, uygun adaptasyon biçimlerini bulmaktır. Yüksek sesle konuşan, aynı derecede dikkat çekici bir gömlek, tenis ayakkabısı ve beyzbol şapkası giyen bir Amerikalı, Bolonya'da kalabalıkta göze çarpacaktır. Yeni ağaç bir sonraki dondan sonra ölürse, belki de farklı bir tür seçilmelidir. Yaşam alanları her gün herkes tarafından uyarlanmaktadır. Yerel yaşam alanları, yerel kültürü ve yerel koşulları yansıtan alanlardır. Yaşam alanları ayrıca mimarlar, iç mimarlar ve peyzaj mimarları tarafından da tasarlanabilir. Tasarım, yaşam alanlarının anlamını yükseltebilir. Mimarlar, binalar konusunda gelişmiş bir anlayış geliştirmişlerdir. Özellikle Vitruvius ve Palladio, yapıları mekanla ilişkilendirdiler. Vitruvius, 20 yüzyıl önce mimari üzerine yazdığı ikinci kitabında, İnsanlar, eskiden ormanlarda, mağaralarda ve ağaçlık alanlarda hayvanlar gibi doğar ve hayatlarını tarlaların yiyecekleriyle beslenerek geçirirlerdi diye yazmıştı. Ateşin insanları bir araya getirdiğini de belirtmişti. Ateşin keşfi sayesinde, başlangıçta insanlar arasında bir araya gelme, müzakere ve ortak bir yaşam ortaya çıktı. Toplanma, barınak inşa etme ihtiyacını doğurdu. Bu ilk barınaklar doğaya yakındı ve insanlar yapraklardan barınaklar yapmaya, bazıları tepelerin altına mağaralar kazmaya, bazıları da kırlangıçların yuvalarını ve yapım yöntemlerini taklit ederek çamur ve örgüden barınaklar yapmaya başladılar. Yunanlıların temel maddeleri olan ateş, su, toprak ve hava, Vitruvius'un yapıların mekanla nasıl bağlantılı olması gerektiği konusundaki önerisinde merkezi bir rol oynadı. 1500 yıl sonra Andrea Palladio, kirevleri için ideal yerlerin yüksek ve sağlıklı bölgeler olması gerektiğini, yani havanın sürekli esen rüzgarla hareket ettiği ve arazinin eğimi nedeniyle nemli ve zararlı buharlardan arındırıldığı yerler olması gerektiğini, Böylece sakinlerinin sağlıklı, mutlu ve güzel bir ten rengine sahip olacağını ve durgun ve bataklık sularının ayrışması sonucu oluşan sivrisinekler ve diğer küçük böceklerden rahatsız olmayacaklarını öne sürdü. Ne yazık ki, mimarlar yaşam alanlarının çoğunu tasarlamıyor. İnsanlar çevrelerine daha az yaratıcı yollarla uyum sağlıyorlar. Yine de, evlerimizi ve iş yerlerimizi kendi ihtiyaçlarımıza ve isteklerimize, Ayrıca ailemizin ve iş arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına ve isteklerine uyacak şekilde düzenlemek için zaman, enerji ve para harcıyoruz. Biz Amerikalılar çok sık yer değiştiriyoruz, bu yüzden yaşam alanlarımızla sürekli oynuyoruz. Eski bir ev satın alıp yeniden düzenliyoruz. Boş bir arsa görüp orayı hamburger veya benzin istasyonu olarak hayal ediyoruz. Birçok kültürde insanlar genellikle yerlerinde kalmayı tercih ederler. Savaş veya doğal afet nedeniyle taşınmak zorunda kalabilirler, ancak genel olarak bulundukları yerde yaşamayı tercih ederler. Ancak taşınmanın norm olmadığı kültürlerde bile insanlar yaşam alanlarını sürekli olarak değiştirirler. Geleneksel Kore avlulu evleri, Seül'ü çevreleyen yeni şehirlerdeki yüksek katlı apartmanlarla değiştirildi. Bu ince yüksek binalar, Madrid ve Paris'in çevrelerindeki daha hacimli benzerlerinden farklıdır. Seül'deki apartman binaları nispeten dardır ve genellikle iki aile bir asansörü paylaşır. Bununla birlikte, her katta iki, dört veya daha fazla asansör çekirdeği olabilir. Bu koridor düzeni, her katta altı veya daha fazla daireye yol açabilir. Her dairenin içindeki mobilyalar, yerden birkaç kat yukarıda olsa da, geleneksel bir evin unsurlarını hatırlatır. Ev iyileştirmeleri. Evsizler bile kendilerine yaşam alanları yaratırlar. Bir park bankı veya bir kar uyuma fırsatı sunar. Çöp konteyneri veya aşevi yemek sağlar. Çalıların veya ormanın içindeki bir açıklık tuvalet veya cinsel ilişki yeri haline gelir. Dürtüler dört duvar ve bir tavanın sınırlarını aşar. Yaşam alanlarımızı iyileştirme süreciyle kendimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Evler, insanların ve evcil hayvanların, ailelerin ve arkadaşların, Temel ihtiyaçların ve atıkların sürekli akışına ve etkileşimine olanak sağlayan mekanlardır. İç ve dış mekanların düzenlenmesiyle bu etkileşimleri şekillendiriyoruz. Bahçeler ekiyoruz, yeni odalar inşa ediyoruz, duvarları boyuyoruz, yeni tavan ventilatörleri takıyoruz, yatakları değiştiriyoruz ve sabit disklerimizi güncelliyoruz. Yaşam alanımız, en samimi etkileşimlerimizin bağlamını oluşturur. Ailemizle ve en yakın arkadaşlarımızla evimizde etkileşim kurarız. Taşındığımızda, eski evlerimizin parçalarını da yanımızda getiririz. Bir çocuk üniversiteye gider, ancak ebeveynleri odasını olduğu gibi bırakır. Artık yurt odasını ev olarak adlandırır, ancak büyüdüğü yatak odasında herhangi bir değişikliğe karşı çıkar. Yeni bir yere taşındığımızda, orayı kendi zevklerimizi ve değerlerimizi yansıtacak şekilde yeniden düzenlemeye başlarız. Mutfağı, banyoları, bahçeyi yenileriz. Duvar kağıtlarını söküp çocuklarımızın ve anne babalarımızın fotoğraflarını asarız. Sonorayn çölünden getirdiğimiz kaktüslerimizin daha fazla yağmur alan bir yere uyum sağlayabileceği güneşli bir alan bulmaya çalışırız. İnsanlar, bir yerden bir yere hareket etme, çevrelerini ihtiyaçlarına ve arzularına uyacak şekilde değiştirme yeteneğine sahiptir. Buradaki zorluk, bu yeni yerleri anlamak ve onlara saygı duymaktır. Kendi ihtiyaçlarımıza uygun değişiklikler yaparken, bizden önce bu yaşam alanında yaşamış olan diğer canlıları insan ve insan olmayanları tanımalıyız. Adapte olurken, geçmişle etkileşim kurar ve olası gelecekler için tohumlar ekeriz. Habitat ve ekoloji terimleri iç içe geçmiş durumda. Ancak yaşadığımız yerleri, içinde bulunduğumuz odaları ekolojik alanlar olarak görmekte zorlanıyoruz. Romancı Richard Powers, Karanlığı Sürmek adlı eserinde şöyle yazıyor, İnsan ziyaret etmek istediği odaları inşa etmeyi öğrenir. Ve ekoloji, ziyaret etmek istediğim bir odaydı. Yaşam alanımız, yaşamımız için gerekli olan fiziksel özellikler ve biyolojik karakteristiklerden oluşur. Orada, genellikle, yemek yeriz ve barınak sağlar. Yaşam alanlarımız yaşamımızda birçok işlevi yerine getirir ve birçok yapısal düzenlemeye sahiptir. Bazı yapılar çevrelerine diğerlerinden daha iyi uyum sağlar, bazı yapılar yaşamak için diğerlerinden daha rahattır, bazı yapılar zamanla ve farklı ihtiyaçlarla değişir. Yaşam alanlarının kenarları ve sınırları vardır, ancak sıklıkla diğer yaşam alanlarıyla örtüşürler. Bireyler arasında ve bireyler ile çevreleri arasında etkileşim yaşam alanlarında gerçekleşir. Bu tür yerler faaliyetleri bütünleştirir ve büyük bir çeşitlilik sergileyebilir. Yaşam alanlarına uyum sağlarız, sonra da onlara adapte oluruz. Yaşam alanları topluluğun bir unsurudur. 3. Toplum. Planlar, politikalar, teknolojiler, kurumlar ve yerleşim yerlerinin inşa edilmiş biçimi, eğer onlara sahip çıkacak bir topluluk yoksa, Kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak ellerimizde param parça olur. Seymour Mandelbaum, topluluk kelimesi ortaça Latincesi communitas'tan türemiştir. Yazar James Howard Kunstler, bunun ortaklaştırmak anlamına gelen komüniker fiiliyle aynı kökene sahip olduğunu belirtmektedir. Pennsylvania Üniversitesi Planlama Bölümünden Seymour Mandelbaum, topluluğu birbirleriyle iletişim kuran bir grup insan olarak tanımlamaktadır. Britanya-Kolombiya Üniversitesi'nden Mura Kuvayil ve Tilo C. Driesen van der Lig'de, topluluk ve iletişim arasındaki bu ortak kökeni kabul etmekle birlikte, Latince komünist kelimesinin, eşit olarak veya başkalarıyla birlikte paylaşma anlamında ortak anlamına geldiğini belirtmektedirler. Gazeteci Alex Marshall ise topluluğu, hayatın özü olarak tanımlayarak, Ailemiz, arkadaşlarımız ve komşularımızla olan ilişkilerimiz ve bu ilişkilerin nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığını ifade etmektedir. Ekolojide, bir topluluk genellikle etkileşimleri veya mekansal oluşumlarıyla sınırlandırılmış, etkileşim halindeki popülasyonların birleşimi olarak tanımlanır. Sonuç olarak, topluluklar hem yerler hem de süreçlerdir. Ekolojistler, Toplulukları, 1- Baskın türler, yaşam biçimleri veya göstergeler gibi başlıca yapısal özelliklerine, 2- Topluluğun fiziksel yaşam alanına veya, 3- Topluluk metabolizmasının türü gibi işlevsel özelliklerine göre adlandırır ve sınıflandırır. Bu tanımlar, insan topluluklarının ekolojisi hakkında birçok soru ortaya çıkarır. Etkileşim halindeki insanların birleşimi nedir? İnsanlar mekansal olarak nasıl etkileşime girer? İnsanlar kesinlikle şehirlerin baskın yaşam biçimidir, ancak başlıca yapısal özellikleri tam olarak nelerdir? İnsan toplulukları metabolizma sergiler mi? Diğer işlevsel özellikler ne olacak? Topluluğu hem fiziksel bir olgu hem de sosyal bir süreç olarak ele alarak bu soruları yanıtlamaya çalışabiliriz. Topluluk fikri. Topluluk, sosyal bilimlerde olduğu gibi mimari ve planlamada da merkezi bir kavramdır. Planlamacı Elizabeth Morris'e göre, topluluk hakkındaki örtük kavramlar, çağdaş kentsel çatışmalara ve planlama ikilemlerine derinden yerleşmiştir. Tasarımcılar ve planlamacılar, çalışmalarına toplulukların organizasyonu ve işlevi hakkındaki derinden yerleşmiş kavramlarla yaklaşırlar. Mimari ve planlama, ilgili disiplinler olmalarına rağmen, topluluk konusunda farklı görüşlere sahip olabilirler. Birçok mimar, çalışmalarının topluluk yaratabileceğine inanır. Tersine, bazı planlamacılar özellikle kendilerini uygulamalı sosyal bilimci olarak görenler mekanın fiziksel düzenlemesinin topluluk üzerinde çok az veya hiç etkisi olmadığına inanırlar. Ben, gerçekten de fiziksel bir dünyada yaşadığımızı ve sonuç olarak bu dünyaya yapılan müdahalelerin, ince ayrıntılardan oldukça doğrudan sonuçlara kadar uzanan etkileri olduğunu savunuyorum. Örneğin, eğitim reformunu savunan bir sosyal planlamacı, okul binalarında tadilatları başlatabilir. Bir mimarın ilkokul tadilatı için yaptığı tasarım, öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerinin ve velilerinin refahını da etkileyecektir. Morris, topluluğun sosyal dünyanın fiili bir nesnesi değil, insan seçiminin bir ürünü olduğunu yazıyor. Bu iddiası, Evernden'in doğanın da sosyal bir yaratım olduğu görüşünü yankılıyor. Hem topluluk hem de doğa, insan kültürünün kesinlikle etkileyici ve kalıcı sonuçlarıdır. Genel olarak, Morris'in topluluk fikrine dair düşünceli incelemesi, Batı entelektüel geleneğindeki modern temellerinden, 20. yüzyılın başlarında kentsel ekolojinin, örneğin Robert Park ve Ernest Burgess, etkisine ve yapısal Marksist postmodern analize kadar oldukça geleneksel bir yol izliyor. Bu süreçte, topluluğun fiziksel-çevresel deterministik görüşleri, yapısalcı yorumlar, ki bunlar da büyük ölçüde sosyal yaratımlar lehine terk ediliyor. Morris'in analizindeki bir kusur, çevre ve ekolojinin örtük olarak eşitlenmesidir. Antropologlar tarafından geliştirilen sosyal ağlar kavramının, topluluk araştırmalarına ve uygulamalarına güçlü bir katkı sağladığını öne sürüyor. Sosyal ağ, eski Park ve Burgess'in kentsel ekoloji anlayışında değil, etkileşimlere odaklanması bakımından ekolojik bir kavramdır. Dahası, fiziki coğrafyanın belirleyici bir güç olarak reddedilmesine rağmen, ister toplumsal bir yaratım olsun ister olmasın, maddi bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle, çevremizi, ortamımızı, ve etkileşimlerimizi, ekolojimizi, ele alan topluluk teorilerine ihtiyacımız var. Hangi yerleşim biçiminin demokrasiye en çok katkıda bulunduğu konusundaki tartışma, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşuyla birlikte ortaya çıktı. Jefferson'ın dağınık tarımcılığı, Adams'ların Boston'u, Franklin'in Philadelphia'sı ve Hamilton'ın New York şehri ile doğrudan rekabet halinde ortaya çıktı. Aslında, bu karşıtlık daha önce başladı, örneğin, Hopi yerlilerinin sınırlı Plato köyleri ile Amerikan Güneybatısındaki dağınık Navajo yerleşimleri veya organize İspanyol köyleri ile dağınık Fransız gezgin kampları. Daha yakın zamanlarda, Louis Mumford'un merkeziyetsiz bölgeselciliği, Jane Jacobs'ın kentsel köyüyle çatıştı. Ne yazık ki, Mumford'un vizyonu Amerikan banyo yayılımının daha zararlı sonuçlarına karşı koyamadı ve Jacobs, Yoğun ABD kentsel bağlamında ırkçılığın çirkin sonuçlarını, tıpkı Jefferson'ın tarımcı vizyonunda yaptığı gibi, göz ardı etme eğilimindeydi. Bu tartışmanın tasarım alanındaki tezahürleri arasında Frank Lloyd Wright'ın Burodacre şehri ve onun öğrencisi Paolo Soleri'nin radikal olarak farklı organik Arcosanti projesi yer almaktadır. Belki de bu tartışmanın en rahatsız edici yönü, her zaman ya da şeklinde sunulmasıdır. Ya dağılım en demokratik ve ekolojik insan topluluğu biçimini temsil eder ya da kompakt şehir. Eğer çeşitlilik içinde birlik ekolojiden değerli bir ders ise, belki de hem dağılımı hem de yoğunluğu savunmalıyız. Parçalar halindeki topluluklar. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünde hukuk ve sosyoloji alanında emekli profesör olan Philip Selznick'e göre, topluluk çeşitli grupları ve faaliyetleri bir araya getiren ortak inançlar, ilgi alanları ve taahhütler çerçevesini temsil eder. Senznik ayrıca toplulukları oluşturan karmaşık etkileşimli değişkenler kümesini de tanımlar, tarihsellik, kimlik, karşılıklılık, çoğulculuk, özellik, katılım ve bütünleşme. Bu yedi unsur, bir topluluğa kültürünü kazandıran şekillerde etkileşime girer. Bu kültür, dil aracılığıyla iletilir ve teknoloji aracılığıyla değiştirilir. Mahalle, yakınlıkla tanımlanan belirli bir insan topluluğu türünü oluşturur. İnsanlar belirli bir bölgede birbirlerine yakın yaşarlar. Arizona, Tempe'deki eski mahallem, diğer birkaç mahalleyle işbirliği içinde, trafik mühendislerinin dilini konuşmayı öğrendi, belirlenmiş yol, yüksek kapasiteli araçlar, kesintisiz düz geçiş şeritleri, bağlantı rampası, gürültü azaltma, bölgedeki coğrafi denge, seviye ayrımı, altyapı etkisi, geri döndürülemez tıkanıklık, üst geçit, yardımcı şeritler, yarım elmas kavşaklar ve benzeri. Emekli öğretmenler ve din adamları, kamyon şoförleri ve bilgisayar programcıları, küçük işletme sahipleri ve diş hekimleri bu terimlerle gerçekten sohbet edebilirler. Topluluğun öğrenmesi, Arizona Ulaştırma Bakanlığı'nın devam eden otoyol genişletme önerilerine karşı bir tepki olarak, kendini koruma içgüdüsünden kaynaklandı. Teknoloji toplumu değiştiriyor, Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya siteleri etkileşimlerimizi dönüştürdü. Wired dergisi, yeni bir sanal, dijital topluluğun yaratılması üzerine bir yazı yayınladı. En azından yalnız bilgisayar meraklılarından oluşan bir internet topluluğunda, Wisconsin, Madison'daki bir yatak odasında bir krallık kuruldu. Kurucuları, ulusal topluluklarına fince evin içi anlamına gelen Talos adını verdiler. Eylül 2002 itibariyle Talosan'ın 102 siber şehri vardı ve bunların yaklaşık 18'i kadındı. Bu siber şehirler, büyük ölçüde internet teknolojisi aracılığıyla kendi tarihlerini, sembollerini, yasalarını ve çevrim içi, kültürlerini yarattılar, ancak krallıklarının internetten çok daha eski olduğunu iddia ediyorlar. Wired ve Artbytes gibi yayınlar, yeni teknolojilerin yol açtığı kültürel değişimleri belgeliyor. Yenilikler, Talos'a İnternet Krallığı gibi yeni topluluk biçimlerine yol açabilir. Teknolojik değişimler mevcut toplulukları da değiştirir. Roma ve diğer antik şehirlerdeki eski mahalleler, demir yollarına, metrolara, otomobillere, telefonlara ve benzerlerine uyum sağlamıştır. Çağdaş teknolojilerle oluşan bir topluluk, daha eski teknolojilere ve hatta dillere ait eski toplulukların üzerine binerek, iç içe geçmiş kentsel doku katmanları oluşturabilir. Roma'da bir gezintide, Japonca, Almanca ve İtalyanca konuşanlar latince yazıtlı binalara hayranlıkla bakarlar. Cep telefonu kullanan İtalyan toplulukları, Roma İmparatorluğu ve papalık devletlerinin eski mahallelerinin üzerine yerleşmiştir. New Orleans'ın Fransız mahallesinde bir yürüyüş sırasında, Japonca, Almanca ve İtalyanca konuşanlar, Rombazlı Hurricane kokteyllerini paket olarak satan İngilizce tabelalar ve travesti seks şovlarıyla karşılaşırlar. Gaz lambalı ve ikinci kat balkonlu binaların arasında, daha önceki İspanyol ve Fransız topluluklarının üzerine çağdaş eşcinsel sanatçı ve genç profesyonel toplulukları yer almaktadır. Dokular Hem kentsel morfolojistler hem de peyzaj ekolojistleri, Toplulukların işlevini, yapısını ve değişimini tanımlamak için yararlı terminolojiler sunmaktadır. İngiliz coğrafyacı Konse'nin yaklaşımına göre, yapı biçimi, arazi kullanımı ve şehir planı analiz edilmelidir. Konze'nin şehir planı, planlanmış veya öngörülen bir düzenlemeden ziyade mevcut düzeni ifade eder. Ana unsurlar arasında binalar, arsalar ve sokaklar bulunur. Amerikalı coğrafyacı Michael Sickman, yapı biçiminin yapının fiziksel özellikleri renk, yükseklik ve mimari tarz gibi özellikler ile ilgili olduğunu belirtir. Sickman, arazi kullanımını bir parselin veya parsel bölümünün faaliyeti veya işlevi olarak tanımlar. Conze'nin plan birimi, İtalyanca'da kentsel bağlantıları tanımlamak için kullanılan tesuto kavramına paraleldir. Mudon'a göre, plan birimleri veya, dokular, ya aynı anda ya da aynı kısıtlamalar altında inşa edildikleri için ya da ortak bir dönüşüm sürecinden geçtikleri için bütünsel bir yapı oluşturan binalar, açık alanlar, arsalar ve sokaklardan oluşan gruplardır. Uluslararası ve topluluk geliştirme alanında birkaç nesildir önce olan Taylor ailesi, topluluk yapısını ele alırken tensegrity kavramını savunmaktadır. Bu kavram, bilinç hareketi öncüsü Carlos Kestaneda, heykeltıraş Kenneth Snelson ve mimar mühendis Mucit R. Buckminster Fuller'ın bu terimi kullanma biçimini yansıtmaktadır. Fuller, tensional, gerilimsel ve integrity, bütünlük, kelimelerini birleştirerek bu terimi oluşturmuştur. Tensegrity, yapısal şeklin, sistemin süreksiz ve yerel sıkıştırma davranışlarından ziyade, sistemin ince kapalı, kapsamlı ve sürekli gerilme davranışlarıyla garanti edildiği bir yapısal ilişki ilkesini tanımlar. Tensegrity, kırılmadan veya parçalanmadan giderek artan bir şekilde deformasyona uğrama yeteneği sağlar. Fuller bu prensibi kubbe yapılarını inşa etmek için kullanırken, Daniel Taylor it ve Carley, Taylor bunu topluluk geliştirme çalışmalarında uyguluyorlar. Tıp eğitimlerinden yola çıkarak, sağlıklı toplulukların gerilimli, tensegriti, yapılara sahip olduğunu gözlemliyorlar. Gerilim, çekme, ve sıkıştırma, itme, bileşenleri birleşerek dinamik bir yapı oluşturuyor. Örneğin, bir mahalle merkezindeki dükkanlar müşteri çekmeye çalışır. Bunu yapmak için sokaklara bantlar yerleştirilebilir. Ancak aynı bantlar evsizleri de çekebilir. Bunun üzerine dükkan sahipleri, evsizleri uzaklaştırmak için yerel polisten yardım isterler. Topluluk ölçeğinde binaların, açık alanların, arsaların ve sokakların işlevi ve bunun sonucunda ortaya çıkan düzenlemesi farklılık gösterir. New Orleans'taki 6,1 metre genişliğindeki Bourbon Caddesi her gece yayalarla doludur. Eski yaşadığım Tempe mahallesinde ise, 9,2 metre genişliğindeki sokaklarda yayaların çoğu günlük olarak ortak posta kutusuna tek başlarına gidip gelirler. İnsanlar tasarım, planlama, mühendislik ve inşaat yoluyla sokaklar, parklar, hayvanat bahçeleri ve binalar yaratırlar. Mimar Roberto Behar, topluluklar hem hafızadan hem de arzudan doğar diye belirtiyor. Amerika'da hafıza ve arzu güçleri özellikle belirgindir. Little Italy, onu şekillendirenlerin hatırladığı şekliyle eski dünyanın kalıntılarını içerir. Ancak hafıza, yeni bir topluluk yaratma arzusuyla dönüştürülmüştür. Bu model, Kuzey Amerika'daki çeşitli Çin mahallelerinde, Cincinnati'deki Over the Reign mahallesinde, Miami'deki Little Havana'da ve benzerlerinde kendini tekrar eder. Disneyland ve Walt Disney World'i, hafızayı yakalamaya çalışır. Ancak zaman içinde o yerde yaşayan toplulukların arzusu olmadan, bu çok doğru bir hafıza olmaz. Topluluk yapısı, silinme yoluyla da değişir. İşlevler veya tarzlar değişir ve yapılar yerini yenilerine bırakır. Ancak topluluk yapıları hem hafızanın hem de arzunun deposudur, bu nedenle parçalar silinirken, bölümler korunabilir veya muhafaza edilebilir. Teknoloji, toplulukların işlevini ve yapısını değiştirir. Otomobiller, uçaklar, telefonlar, merkezi ısıtma, faks makineleri, e-posta, soğutma ve klima sistemleri, toplulukların yapısını çoğu zaman çarpıcı bir şekilde etkiler. Bir topluluğun fiziksel yapısı bir kez toprağa işlendikten sonra nesiller boyu bozulmadan kalabilir. Eski Polonya başkenti Krakow'un çekirdeği, Wawel Tepesi ve Kalesidir. Şehir büyüdükçe, genişleyen şehrin etrafına bir duvar ve hendek inşa edildi. Bu duvar, Sukienis veya kumaş pazarı, kiliseler ve belediye binasıyla birlikte, manzarası güzel ana pazar meydanını çevreliyordu. Duvarın dışında ise ana Yahudi mahallesi Kazimierz bulunuyordu. Yahudiler Krakow'un diğer bölgelerinde de yaşasalar da, Topluluk yaşamları altı yakındaki sinagog ve birkaç blok ötedeki bir pazarın bulunduğu bir meydan etrafında yoğunlaşıyordu. Kreykau, Sur ve Hendey'in ötesindeki bölgelere doğru büyümeye devam etti ve bu bölgeler arasında Yahudi mahallesi de yer alıyordu. 19. yüzyılda Polonya'nın bölünmesi sırasında şehri kontrol eden Avusturyalılar, Viyana'da yaptıkları gibi surları yıktılar, Hendey'i doldurdular ve bir park inşa ettiler. Çağ kökenli surlar işlevsiz hale geldikçe, şehrin etrafını yeni parklar çevreledi. 20. yüzyılda Krakow'da veya 1939 Nazi işgalinden önce diğer Polonya şehirlerinde ghetto diye bir şey yoktu. Primo Levi'nin Lodz'daki durumu anlattığı gibi, işgal altındaki Doğu Avrupa'daki tüm önemli şehirlerde olduğu gibi, Naziler burada da bir ghetto kurmak için acele ettiler ve modern vahşetleriyle daha da kötüleştirerek, Orta Çağ ve Karşı Reformasyon gettolarının rejimini yeniden tesis ettiler. Ghetto, ilk olarak Venedik'te Yahudilerin yaşadığı ve Venediklilerin çöplük olarak kullandığı yeri belirtmek için kullanılan İtalyanca bir kelimedir. Kelime, İtalyanca'da atmak anlamına gelen ghetto, getter, kelimesinden türemiştir. Polonya'da ve Doğu Avrupa'nın diğer bölgelerinde Almanlar tarafından kurulan gettolar, Kazimierz gibi Yahudi topluluklarını ele geçirdi, yozlaştırdı ve nihayetinde yok etti. Gettolar, Yahudi nüfusunu toplama kamplarına göndermeden önce bir araya toplama yerleri haline geldi. Bu Gettolar, kontrol ve toplama sürecini kolaylaştırmak için mevcut Yahudi topluluklarının içine kuruldu. Almanlar Krakow'u karargah olarak kullandılar. İkinci Dünya Savaşı sırasında fiziksel olarak yıkılmayan tek büyük Polonya şehriydi. Yahudi halkı gettodan çıkarılıp katledildi, ancak fiziksel topluluğun büyük bir kısmı yerinde kaldı. Nazi işgalcileri, Polonyalı Yahudilerin soykırımına ek olarak, özellikle liderleri, entelektüelleri ve sorun çıkaranları ortadan kaldırmayı hedeflediler. Örneğin, 1939 işgalinden kısa bir süre sonra Almanlar, Avrupa'nın en eski üniversitelerinden biri olan Jacelloni'nin üniversitesinin profesörlerinin çoğunu topladılar ve kurşuna dizdiler. Alman planı, Yahudileri ve diğer istenmeyenleri ortadan kaldırmak, Polonya şehirlerini yerle bir etmek, yerlerine Alman yeni şehirleri kurmak ve hayatta kalan Aryan olmayan nüfusu köleleştirmekti. Ne yazık ki, planın büyük bir kısmı uygulandı. Ancak Kreikau ve Yahudi topluluğunun fiziksel yapısı hayatta kaldı. Sinagoglar, pazarlar ve evler komünist dönemde harap oldu. 1990'dan beri Kreikau Gettosu, Kazimierz Mahallesi, bir yeniden doğuş yaşıyor. Bir Yahudi kültür merkezi inşa edildi, birçok bina restore edildi ve mahalle yeniden yerleşime açıldı. yıllar önce kurulan, önemli saldırılara ve zararlara maruz kalan bir topluluk iyileşiyor. Eğer ev ve iş yeri yaşam alanının merkezindeyse, topluluğun temel unsurlarını sağlayanlar da kamusal alanlar ve bunları birbirine bağlayan mekanlardır. Kamusal alanlar, zaman içinde korunmuş ve bakımı yapılmış önemli yapıları içerir. Okullar, üniversiteler, belediye binalarından postanelere kadar kamu binaları, kiliseler, sinagoglar ve camiler önemli kamusal alanlardır. Barlar, restoranlar, şehir merkezindeki iş bölgeleri ve alışveriş merkezleri de topluluğun önemli unsurlarını oluşturur. Barlar veya restoranlar kamusal alanlar olmasa da, parklar, sokaklar, kaldırımlar ve hatta otoparklar gibi kamusal alanlarla bağlantılı olabilirler. Çitler iyi komşuluk ilişkileri kurmaya yardımcı olur mu? Bir topluluk nerede biter ve diğeri nerede başlar? Phoenix şehri, ne kentsel ne de köy olan kentsel köylere bölünmüştür. Örneğin, encanto Palmcroft'tan Vilova geçerken, pankartlar ve giriş işaretleri bir köyden veya mahalleden ayrılıp bir sonrakine girildiğini duyurur. Bir alaycı, Phoenix'teki pankart ve hoş geldiniz tabelaları sistemi hakkında, her şeyin ve herkesin o kadar yeni olduğunu, nerede olduklarının söylenmesi gerektiğini gözlemlemiştir. Amerikan toplulukları etnik köken, ön yargı ve ekonomik durum nedeniyle mekansal olarak bölünmüştür, din, meslek ve hobi gibi ortak ilgi alanlarına dayalı topluluklar ise Kuzey Amerika ve Avrupa'da mekansal olmaktan uzaktır. Doğu ve Orta Batı Amerika şehirlerinde etnik köken birçok toplulukta hala belirgindir, Batı şehirlerinde ise, belki de İspanyol ve Asya mahalleleri hariç, etnik gruplar genellikle daha az belirgindir. Chicago bir zamanlar Varşova dışında en büyük ikinci Polonya nüfusuna sahip olmakla övünüyordu. İtalyan, Siyah, İrlandalı ve beyaz Anglo-Sakson Protestan göçmenler Chicago'nun farklı mahallelerine yerleştiler. 20. yüzyılın sonlarında Phoenix, Amerika Birleşik Devletleri'nin en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olarak ortaya çıktı. Phoenix metropol bölgesinin birçok yeni sakini Kuzey Illinois Kuzeybatı Indiana ve Güneydoğu Wisconsin'in Chicago bölgesinden geldi. Polonyalılarla Chicago gibi Phoenix'te belki de Chicago dışında en büyük Chicagolu nüfusuna sahip. Eski İtalyan Amerikalılar, Polonyalı Amerikalılar, Afrikalı Amerikalılar, İrlandalı Amerikalılar ve Vazıplar Phoenix'te Chicago'lu olarak yaşıyorlar ve Chicago Bears futbol takımı Phoenix'te oynadığında Arizona Cardinals'tan daha fazla taraftar çekiyor. Topluluklar hareketli olabilir, ancak hareket ederken geride bırakılan bazı unsurlar genellikle korunur. Sınırlar bir kez belirlendikten sonra uzun süre varlığını sürdürebilir. Örneğin, diğer ortaçağ kasabalarında olduğu gibi Cenova'da surlarıyla tanımlanmıştır. 11. yüzyılda Malta Şövalyeleri, Haçlı seferlerinde yaralananlar için Cenova surlarının dışında bir hastane inşa ettiler. Surlarla hastane arasında, birçok yoksul insanın yaşadığı bir köy, Borgo, gelişti. Bu köyde birçok yasa dışı faaliyet gerçekleşti. Şimdi Cenova'nın ortasında bulunan eski köy, 900 yıl sonra bile yoksullar tarafından iskan edilmeye devam ediyor ve hala tehlikeli bir mahalle olma özelliğini koruyor. Cenova'dan başlayarak dünyanın dört bir yanından geçen bir kanalizasyon sistemi, Meksika'daki Guadalajara'dan kuzeyden güneye uzanan ana nehrin yerini aldı. Sömürge döneminde San Juan del Dios Nehri, İspanyolları ve yerli halkı batı ve doğu arasında ayırıyordu. Sömürgecilik izleri hala devam ediyor ve bugün bile topluluklarda sınıflar kabaca aynı şekilde bölünmüş durumda, daha zenginler batıda, daha fakirler doğuda yaşıyor. Tarih boyunca tüm yerleşim yerlerinin bir unsuru olan ekonomik ayrımcılık, tartışmasız bir şekilde 20. yüzyılın sonlarındaki Amerikan şehirlerinde daha da belirgin hale geldi. Antik Roma'da, soylular villalarda, proleterler ise adacıklarda yaşıyordu. Rönesans Roma'sında, zengin soylular ve kardinaller, kısmen vebadan kaçınmak için şehrin dışında villalar inşa ettiler. Amsterdam, en zengin beylerin en büyük kanal olan Herengracht'ta ev sahibi olabileceği şekilde planlanmıştı. Zengin Londralılar ve kırsal kesimdeki soylu akrabaları Betta bir araya gelebiliyordu. 19. Yüzyılın sonlarında, zengin Philadelphia'lılar, Pensilvanya Demiryolu'nun ana hattı olduğu için bu adı alan Main Line'a yerleştiler. Tramvaylar, Frederick Law Olmsted'in Chicago dışındaki yenilikçi Riverside'de, Illinois'da içeren yeni banyo topluluklarının gelişimini kolaylaştırdı. Banyolerde yaşama eğilimi 20. yüzyılın başlarına kadar devam etti ve otomobil sayesinde daha geniş bir ekonomik kesime ulaşılabilir hale geldi. Sosyolog ve şehir planlamacısı Herbert Gans'ın 1967'de belirttiği gibi, enteliyansiyanın bu yeni banyolere karşı beslediği düşmanlığın büyük bir kısmı, daha az varlıklı bireylere olan yeni erişimlerinden kaynaklanıyordu. Özellikle 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde belirginleşen zengin ve fakir arasındaki uçurum, birçok metropol bölgesinin banyo sınırını yeniden tanımlayan seçkin topluluklarla fiziksel bir biçim buldu. Kapalı topluluklar, daha varlıklı kesimin kendilerini alt tabakadan ayırmak için kullandığı bir stratejiyi temsil etmektedir. Kapalı siteler, sakinlerini suçtan korumayı amaçlar. Kapılar ve duvarlar fiziksel sınırlar oluşturur. Elbette, güvenlik, Mezopotamya'nın ilk uygarlıklarından beri kentsel tasarımda motive edici bir faktör olmuştur. Britanya-Kolombiya Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Fakültesi üyesi Don Limes'in belirttiği gibi, kapalı siteler yeni olmasa da, Victoria dönemi Londra'sı 250'den fazla kapalı sokakla parçalanmıştı ve St. Louis'in uzun bir özel, kapalı sokak geçmişi var, Bunlar, bölgesel kontrolün gelişen bir biçimini temsil ediyor. Limes, bu gelişen biçimin nedenlerinden birinin suç korkusu olduğunu belirtiyor. Suç artışı korkusunun banliyelerde yaygınlaştığını tespit etti. Güvenlik için tasarım sürekli olsa da, uygar olarak kabul edilen alanlar değişti. C. B. Jackson şunları gözlemledi. Geleneksel Çağ evren anlayışında tüm dünya üç alana bölünmüştü, birincisi, İnsanların yaşadığı ve kendi tanımladıkları alanları, bahçeler ve sürülmüş tarlalar oluşturdukları yerdi. İkincisi, sığırların otladığı ve çitlerin olmadığı açık alandı ve üçüncüsü ise bunun ötesindeki her şeydi. Latince'de bunlara sırasıyla Ageri Saltus ve Silva denirdi, Tacitus'a göre Horida Silva. Pensilvanya Üniversitesi peyzaj tarihçisi John Dixon Hunt, Bunları Üç Doğa olarak adlandırmıştır ve Jefferson'dan başlayarak Amerikalılar orta peyzaja, orta doğaya yönelmişlerdir. Bu arada, Toro, Emerson ve Whiteman'dan başlayarak, yeni dünyada Horida Silva, ormanlık alan, daha yüksek bir statüye ulaşmıştır. Topluluklarımız artık Üç Doğan'ın da tamamını işgal etmekte ve aralarındaki sınırlar daha az belirgin hale gelmiştir. Kentsel bir topluluk nedir? Kırsal bir topluluk nedir? Banyo bir topluluk nedir? Her biri için tanımlar ve örnekler verilebilir, bunlar, boyut veya biçimden ziyade karakter veya özlemin bir yansıması olabilir. Giderek artan bir şekilde, kırsal, kentsel ve banyo unsurlarını birleştiren ekotonlarda yaşıyoruz. Aynı zamanda, doğal olan ile kültürel olan arasındaki sınırlar ve kenarlar bulanıklaştı. Doğa ve kültürün iç içe geçmiş bir ağında yaşıyoruz. Ancak kültürün doğayı yok etme tehlikesi beliriyor. Leopold'un gözlemlediği gibi, toprak topluluktur ve bu nedenle topluluklar toprağa uygun olmalıdır. Kültürel ve doğal olan arasındaki ekotonları aramalıyız. Kamuoyu tartışması. Ekoton arayışı, etkileşimi gerektirir. Topluluklar, tanımı gereği, etkileşim halindedir. Sesler de bir etkileşim biçimi olabilir. Örneğin Katolik topluluklarında kilise çanlarının zamanı bildirmesi veya Müslüman camilerinde müezzinin, müezzinlerin cemaati namaza çağırması gibi. İtalya'nın meydanları geleneksel olarak topluluk etkileşimi için bir alan olmuştur. İnsanlar orada toplanır, bilgi alışverişinde bulunur, alışveriş yapar ve siyasi bildiriler dinlerdi. Meydanlar, kamusal söylem için forumlar olmuştur ve birçoğu hala öyledir. Kişinin evinin, yaşam alanının özel hayatı, topluluğun kamusal alanı için bir kenara bırakılırdı. Birçok kişi, bu tür etkileşimlerin modern toplumlarda azaldığını veya önemli ölçüde zorlaştığını savunuyor. Örneğin, Harvard Kennedy Kamu Yönetimi Okulu'nun eski dekanı Robert Putnam, Sivil katılımın azalmasının Amerikan topluluklarında sosyal sermayenin azalmasına nasıl yol açtığını göstermek için yalnız başına bowling oynamak metaforunu kullanıyor. Peyzaj mimarı Douglas Peterson'ın da belirttiği gibi, düşüncelerimize rehberlik edecek sosyal etkileşim olmadan, topluluğun oluşumu için gerekli olan ilgi veya ilgiye duyulan ihtiyacın anlaşılması, hızla ortadan kaybolur. Etkileşim, hem temas kurduğumuz kişileri hem de bu etkileşimlerin gerçekleştiği ortamları önemsememizi sağlar. Doğayla etkileşim, toplumsal ilişkiler kadar topluluk için hayati önem taşır. Peterson yine keskin bir gözlemde bulunuyor, topluluk kavramının merkezinde doğayı barındırmayan çok az tanım vardır, istikrarlı, psikolojik olarak güvenli bir topluluğun manevi varlığı, pastoral bir dünyada yaşama duygusuna dayanır. Doğayla temasımızı kaybettiğimizde, varoluşsal ruhumuz engellenir. 19. yüzyıldan beri, belirli bir büyüklüğe ve statüye sahip topluluklar, kısmen hayvanlar ve bitkilerle bağlantı kurmak amacıyla halka açık hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleri inşa etmişlerdir. İnsanlar arasındaki ve insanlar ile doğa arasındaki etkileşimler, ayrıştırılmış veya bütünleşik faaliyetler olabilir. Bir toplulukta faaliyetlerin ayrıştırılması için bazı nedenler olabilir, sonuçta kim bir hayvan atık işleme tesisi veya havai fişek fabrikasının yanında yaşamak ister ki, ancak genel olarak, gereksiz ayrılıkların olduğu topluluklara kıyasla bütünleşik topluluklar daha sağlıklı görünmektedir. Topluluklar etkileşimler sonucunda değişir, kent soylulaştırması, bir grubun diğerinin yerini alması şeklinde bir ekolojik istila biçimi olarak görülebilir. Orta ve üst gelirli profesyoneller, yıpranmış kentsel mahallelerde ev satın alıp yeniledikçe, mülk değerleri ve topluluk görünümü iyileşir. Mevcut düşük gelirli sakinler, eğer ev sahibiyseler, bu dönüşümden fayda sağlayabilirler. Kiracılar benzer faydalar elde edemezler. Kent soylulaştırması nedeniyle düşük gelirli aileler yerlerinden edilebilir ve daha az tercih edilen yerlere taşınmaya zorlanabilirler. Bu tür geçişler sonucunda topluluk uyumu zayıflayabilir ve kurumlar çökebilir. Kurumlar, soylulaştırmayı ve diğer toplumsal değişim süreçlerini teşvik edebilir veya engelleyebilir. Bir şehir, bir mahalleyi tarihi bölge olarak belirleyebilir. Bu tür bölgelerdeki mülk sahipleri, vergi avantajlarından, düşük faizli kredilerden ve hatta şehir, eyalet ve ulusal hükümetlerden doğrudan hibelerden yararlanabilirler. Ancak bu avantajlardan yararlanabilmek için, mülklerin bakımıyla ilgili belirli kısıtlamalara tabi olması gerekmektedir. Daha yüksek gelirli bireyler bu gereksinimleri karşılamada daha yetenekli olabilir ve bu da daha az imkana sahip aileleri bölgeden uzaklaştırabilir. Diğer durumlarda, kamu ve özel kurumlar daha sınırlı kaynaklara sahip bireyleri ve aileleri destekleyebilir. Örneğin, bir hükümet, yoksul kentsel mahallelerde düşük gelirli insanlara kredi sağlayan bankalara teşvikler sunabilir. Bu tür bir politika, mahallenin yaşam kalitesini iyileştirmeye ve mevcut toplumsal uyumu güçlendirmeye yardımcı olabilir. Çeşitliliğin zorlukları Bütünleşmiş topluluklar, çeşitli ve çoğulcu yerler ortaya çıkarır. Şüphesiz ki, çeşitli topluluklar homojen topluluklardan daha ilgi çekicidir. Ancak çoğulculuk birçok zorlukta beraberinde getirebilir. Topluluklar birçok bireyden ve çeşitli fiziksel unsurlardan oluşur. İnsanlar işbirlikçi, çatışmacı, sosyal, kıskanç, içine kapanık olabilirler. Liste uzundur. Bu nedenle çeşitliliğin bir toplulukta gelişmesi için hoşgörü olmazsa olmaz bir unsur haline gelir. Aldo Leopold'a açık bir saygı duruşu niteliğinde. William Witek ve Wes Jackson, toplulukların toprağa kök salmış olduğunu göstermek için bir dizi makale derledi. Topraklar büyük ölçüde çeşitlilik gösterdiğinden, topluluklar bu köklerin çeşitliliğini yansıtır. Bazı toplulukların kökenleri açıkça topraklarda bulunabilir, diğer geçmişler ise etkileşime girme dürtülerinden ortaya çıkar. Akademik bir topluluğun kökleri, üyeleri kelimenin tam anlamıyla toprağı işleyen veya ürün üreten topluluklardan farklıdır. Aynı zamanda, bu farklı toplulukların üyeleri aynı kökleri paylaşabilir ve hatta daha büyük topluluklar oluşturabilirler, örneğin, aynı inanca sahip diğer kişilerle, çiftçiler ve fabrika işçileri de dahil olmak üzere etkileşimde bulunan İslam alimi gibi topluluklar içinde ve arasında çeşitlilik mevcuttur. Teolog John B. Cop J. R. I. N. belirttiği gibi, sağlıklı bir topluluk, kendi üyelerinin ötesindeki diğerlerine karşı sorumluluk üstlenmeyi gerektirir. Diğer topluluklarla işbirliğini gerektirir. Cop ağları şu şekilde savunmaktadır, yerel topluluklardan oluşan bir topluluk, birbirlerinden sorumlu olan, yerel toplulukların, ve dolayısıyla üyelerinin, öz kimliklerinin önemli bir parçasını sağlayan ve kararlarını tüm üye toplulukların katılımıyla alan toplulukların bir araya gelmesi olacaktır. Uzaktan bakıldığında, Toledo, İspanya'nın merkezinde yer alan granit çıkıntının bir parçası gibi görünür. Daha yakından bakıldığında ise, soluk toprak rengindeki yapıları, Tajo Nehri üzerindeki dik yamaçlarda kentsel bir kütle oluşturmak üzere kayaya karışır. Orta Çağ'da, Hristiyan, Arap ve Yahudi toplulukları bir araya gelerek Rönesans'ın temellerini atan klasik bir öğrenim merkezi oluşturmuştur. Engizisyon öncesinde Toledo, Kobbun yerel toplulukların topluluğu, en azından Hristiyanlar ve Yahudiler arasında örneğini sergilemiştir. Bugün, Orta Çağ camileri ve sinagogları, şehrin mahallelerini oluşturan yoğun sokak labirentinde hala mevcuttur. Fiziksel biçim, Mağribiler 500 yıldan fazla bir süre önce ayrılmış ve Yahudiler Engizisyon sırasında sürgün edilmiş olsa da, Mağribi, Yahudi ve Hristiyan kentçiliğinin bir karışımı olarak kalmıştır. Bu kentsel eser, çoğulculuğun çeşitli toplulukların bir topluluğunun olanaklarına ve zorluklarına bir tanıklık olarak varlığını sürdürmektedir. Ekolojik ayak izleri, bazı topluluklar diğerlerinden daha iyi uyum sağlar. Roma yine iyi bir örnek sunuyor. Roma sokaklarında bir yürüyüş, her köşede katman katman zaman izlerini ortaya çıkarır. Öte yandan, Newark, St. Louis ve Detroit'te bir yürüyüş, geçmişten geriye çok az şey kalmış boş mahallelerden geçmenizi sağlayabilir. Yine de Detroit, St. Louis ve Newark bir zamanlar refah içindeydi. Roma'nın uzun süreli gerileme dönemleri geçirdiğini hatırlamak gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayi kuşağındaki solmakta olan toplulukların yeniden canlanması mümkün olduğu gibi, güneş kuşağındaki birçok topluluğunda gerilemesi muhtemeldir. Yine de, St. Louis şehir merkezinin ıssız sokaklarında dolaşırken, pas kuşağının bu güneybatı köşesinde neyin yanlış gittiğini merak ediyorsunuz. Burası, kıtanın büyük nehirlerinin birleştiği noktada, Vandalia, Illinois'daki ulusal karayolunun son durağına yakın, stratejik bir konumda gibi görünmüş olmalıydı. ABD-40 ve eyaletler arası 70 dahil olmak üzere Büyük Doğu Batı Karayolları ve Büyük Demiryolları, St. Louis'de nehirlerle kesişiyordu. Bir zamanlar muhteşem binaların kanyon duvarları, ıssız odalarıyla boş sokakları süslüyor, özlemleri sürdürülemeyen bir topluluğun anıtları. Adaptasyon, değişime uyum sağlamayı gerektirir. Volas Stegner'e göre, bir yer, insanlar orada doğup büyüyene, yaşayana, tanıyana, ölene kadar, yani bireyler, aileler, mahalleler ve topluluklar olarak birden fazla nesil boyunca deneyimleyip şekillendirene kadar yer sayılmaz. Kimisi o yerde doğar, kimisi orayı bulur, kimisi de uzun arayışlardan sonra terk ettikleri yerin aradıkları yer olduğunu fark eder. Ancak oraya olan ilişkileri ne olursa olsun, bir yer ancak mercan resifi gibi yavaş yavaş birikerek yer haline gelir. Topluluk oluşturma, kadim bir temadır. Yeni Ahit'te Vahiy kitabında gelecekteki kutsal şehir yeni Kudüs'ün düzeni anlatılır. Platon ve Aristoteles ideal toplumlar ve ideal topluluk tasarımı için teoriler ortaya koymuşlardır. Vitruvius, mimarlık üzerine yazdığı tezinin önemli bölümlerini yerleşim yeri anlayışına ve topluluk tasarımına ayırmıştır. Alberti, Rönesans döneminde Vitruvius'u yeniden keşfetmiş, eleştirmiş ve genişletmiştir. Kuzey İtalya'daki Veneto bölgesinde, Palladion'un villaları malikanelerden ziyade topluluklardı. Örneğin, Villa Emo'da, çarpıcı ana evin yanı sıra bir köy sistemi, tarım alanları, sulama kanalları, değirmenler ve çiftlik binaları da bulunuyordu. Tiyatro tasarımcısı ve geometri uzmanı Rachel Fletcher, Emo'nun Palladion'un binaları fiziksel çevreleriyle organik olarak uyumlu hale getirme arzusunun bir ifadesi olduğunu belirtiyor. Villa başlangıçta bir tarım ekonomisini desteklemek için inşa edilmişti, aslında Emo ailesi, bölgeye Mısır getiren ilk aileydi. Yönü güney, hatta güneyin 10 derece doğusunda, kış mevsiminde güneş enerjisi kazanımı için doğru bir ayarlamadır. Villa ayrıca Emo'nun çevresindeki tarlaları sulayan bir dizi sulama kanalıyla da hizalanmıştır. Tasarım, bina biçimini ve doğal işlevi birleştirir. Örneğin, binanın güney tarafındaki devasa bir taş rampa, aynı zamanda harman yeri olarak da hizmet vermektedir. Vitruvius, Alberti ve Palladion'un fikirleri ve tasarımları, özellikle Batı Yarımküren'in, Yeni Dünya, Avrupalılar tarafından yerleşime açıldığı dönemde oldukça etkili oldu. Filipin 1573 tarihli Hint yasaları ilk olarak memleketi olan İspanya'nın kuzeyindeki Valladolid'de test edildi. Yasalar, Rönesans tasarım ilkelerine dayanıyordu. Şehir tarihçisi John Raps, yasaların hem Vitruvius hem de Alberti'nin fikirleriyle nasıl benzerlikler taşıdığını gösteriyor. Rips'in açıkladığı gibi, yasalar uygun bir yer seçimiyle başlıyordu. İyi tarım arazileriyle çevrili, iyi bir su kaynağına ve mevcut yakacak ve keresteye sahip bir yükselti üzerindeki yer tercih ediliyordu. Plan, herhangi bir inşaattan önce kararlaştırılmalı ve kapsamı geniş olmalıydı. William Penn ve Thomas Holm'un yeşil bir kırsal kasaba olan Philadelphia planı da yer seçimine büyük önem veriyordu. John Raps, Penn'in uygun bir yer ve gerekli arazi miktarını belirleme talimatlarını şöyle aktarıyor. Delaware Nehri'nin benim tarafımdaki nehirlerin ve derelerin derinlikleri ölçülsün, ve en elverişli, yüksek, kuru ve sağlıklı yeri seçtiğinizden emin olun, yani, gemilerin en iyi şekilde seyredebileceği, mümkünse kıyıdan veya koydan yükleme ve boşaltmanın yapılabildiği, en derin su derinliğine sahip yeri seçin. O dereye gelen nehrin, en azından tekneler için, iç kesimlere kadar elverişli olması ve bu yerin yüksek, en azından kuru ve sağlam olması, bataklık olmaması iyi olurdu, bataklık olup olmadığını en iyi iki veya üç toprak yığınını kazıp dibini görerek anlayabilirsiniz. Böyle bir yer bulunduğunda, ulaşım açısından elverişli, sağlıklı bir konumda ve geçim için iyi toprağa sahip olması koşuluyla, Söz konusu kasabanın sınırları ve kapsamı olarak, ona bitişik 10.000 dönümlük bir alanı elinizden geldiğince en iyi şekilde belirleyin. Yer seçimi yapıldıktan sonra şehrin planlamasına başlandı. Penn, Yüzbaşı Thomas Holm Pennsylvania baş haritacısı olarak atadı. Oliver Cromwell döneminde İrlanda'ya yerleşmiş ve 1682'de Waterford'da ikamet eden Holm'e, İrlanda'da asker, haritacı, Quaker yazar ve toprak sahibi olarak 22 yıllık sömürge deneyimine sahipti. Haziran 1682'de Philadelphia'ya geldi, ardından Ekim ayında Penn'de onu takip etti. Holm'un Philadelphia planı, geniş Delaware nehrinden çamurlu şu nehrine kadar sadece yarıya kadar uzanıyordu. Penn, şehri yarımada şeklinde genişleterek her iki nehrede cephe kazandırdı. Holme Pen ortak planı 1683'te çizildi ve haritaları Londra'daki reklamların temelini oluşturdu. Morris, ızgara planının açıkça bir amaca ulaşmak için bir araç olarak kullanıldığını gözlemledi. Hem çizim hem de Holm'un yazılı açıklaması, daha sonraki şehir planlamacıları tarafından Amerikan kıtasında genel olarak kullanılan ızgara planının kendi başına bir amaç olarak açık uçlu kullanımlarıyla tamamen zıt olan kapalı bir kentsel programa işaret etmektedir. Morris, Philadelphia'nın fiziksel planını iki İngiliz örneğine dayandırdı. Birincisi, plana açık alanın dahil edilmesiydi. Penn, görünüşe göre, açık meydanların ızgara sisteminde yer aldığı daha önceki bir İngiliz kolonizasyon deneyimini incelemişti. Ayrıca, Inigo Johnson Londra'daki Covent Garden için yaptığı tasarımı ve 1665'te Lincoln's Inn'de hukuk okuduğu yakınlardaki Lincoln's Inn Fields'ı da biliyordu. İkinci etki ise Büyük Londra Yangını'ndan sonra yapılan planlamaydı. Richard Newcourt tarafından geliştirilen, ana merkez meydanı ve 4 küçük köşe meydanı içeren plan, Philadelphia'nın planına oldukça benziyor. Penn ve Holme, planlarının bir topluluk yaratacağına inanıyorlardı. Mekanın fiziksel düzenlemesi, Philadelphia ve çevresinin yerleşimini kolaylaştıracaktı. Plan, insanları doğayla buluşturmayı amaçlayan geometrik bir yapı uyguluyordu. James Cook'a göre, Philadelphia için oluşturulan ızgara şeklindeki sokak sistemi, açık alanlar ve binalar için tek düze aralıklar ve geri çekilmeler, diğer Amerikan şehirleri üzerindeki etkisi açısından önemliydi. Koch, ızgara, önemli bir sokak sistemi türüdür ve Amerikan kent manzarasına hakim olmaya devam etmektedir. Belki de önemli bir giriş kapısı olduğu için, batıda kasabalar ortaya çıktıkça Philadelphia yaygın olarak kopyalandı, diye yazdı. Philadelphia gibi, Thomas Jefferson'ın Amerika Birleşik Devletlerindeki topluluk üzerindeki etkisi de büyüktür. Philadelphia'da bağımsızlık bildirgesini yazdıktan sonra Jefferson, Virginia valisi ve Avrupa'da çeşitli diplomatik görevlerde bulundu. Avrupa'dayken, büyük şehirlerin şehir planlarını topladı. Eskiden surlarla çevrili şehirlerin bazı bölümlerinde Rönesans ilkelerinin uygulanmasına tanık oldu. Conte Mo, Veneto Villas'ında ekmek için yeni dünyadan mısır getirirken, Jefferson'da Kuzey İtalya'da pirinç aramaya gitti. Daha önce kitaplarda Kuzey İtalyan Palladiosu'na rastlamıştı. Washington DC'ye bakın ve Fransız barok bahçe tasarımının ve Palladio'nun mimarisinin sentezine tanık olun. Erken dönem Amerikalılar çalışkan planlamacılar, tasarımcılar, finansörler ve yeni topluluklar kuranlardı. Bu konuda da oldukça başarılıydılar. Amerika birçokları için yeni bir topluluktu, ancak aynı zamanda zaten yerleşilmiş bir topraktı. Batı Yarımküre, standart Amerikan tarihi metinlerinde yerleşimin nasıl anlatıldığının tersi olarak, batıdan doğuya doğru yerleşilmişti. Kuzey ve Güney Amerika, genellikle Avrupa'nın yerleştiği bölgelere göre doğaya daha iyi uyum sağlamış, büyük ve küçük çeşitli yerleşimlerle doluydu. Doğayla kurulan bu temas, Avrupa düşüncesini de değiştirdi. Yeni Amerikalılar, Mısır Koçanı ve Marlboro sigarasından çok daha fazla yönden ilk Amerikalılardan etkilendiler. Transandantalistler doğayı yücelttiler ve yeni bir topluluk tasarımı biçiminin tohumlarını ektiler. Puebloların meydanları ve Philadelphia sokakları dikdörtgen ızgaralar halinde düzenlenmişken, Olmsted'in Riverside Banlio topluluğu için tasarladığı sokaklar kıvrımlıydı. Philadelphia'da şehir evlerinin önünde sıralar halinde ağaçlar varken, Riverside'da tek ailelik evlerin önünde ağaç kümeleri vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde John Nolan, Clarence Stein ve Henry Wright ve daha az yetenekli birçok kişi Olmstead'in izinden gitti. Daha sonra, Maryland'deki Columbia ve Virginia'daki Reston, yeni topluluk tasarımına daha çeşitli sosyal değerler katmaya çalıştı. Daha sonra, Texas'taki Woodlands ile sosyal, ekolojik ve ekonomik zorunluluklar dikkate alındı. Şimdi ise Andres Duany, Elizabeth Plater-Zuberberg, Peter Keltorpe, Stefanos Polizoidis, Elizabeth Mule ve diğerleri geleneksel topluluk tasarımı ve planlamasının derslerine dönüşü savunan yeni bir şehircilik anlayışını öne sürüyorlar. Bu mimarlar, basitçe söylemek gerekirse, yeni şehircilik, fiziksel tasarımı, bölgesel tasarım, kentsel tasarım, mimari, peyzaj tasarımı ve çevre tasarımı ve muhtemelen iç tasarım, ürün tasarımı ve grafik tasarım, topluluklarımızın geleceği için kritik öneme sahip olarak görüyor. Tasarımın, hükümet programları ve paranın tek başına çözemediği sorunların çözümünde kritik bir rol oynayabileceğine inanılıyor. Şeklinde ifade ediyorlar. Andres Duany ve yeni şehircilik akımındaki meslektaşları, tasarımın toplumsal ve bölgesel sorunlardaki merkezi rolü konusunda coşkulu bir şekilde konuşuyorlar. Planlama mesleğinin tasarımı bir politika ve uygulama aracı olarak terk etmesini sert bir şekilde eleştiriyorlar. Andres Duany ve meslektaşları şöyle yazıyor, 1930'a kadar tarih, estetik ve kültüre dayalı hümanist bir disiplin olarak kabul edilen şehir planlaması, sayılara dayalı teknik bir meslek haline geldi. Sonuç olarak, Amerikan şehri basitleştirilmiş kategorilere ve yayılma miktarlarına indirgendi. Bu ilkeler hala geçerliliğini koruduğu için, yayılma büyük ölçüde kontrolsüz bir şekilde devam ediyor. Şehir planlamacıları, mühendisler, mimarlar ve peyzaj mimarları çağdaş topluluklar inşa etmeye çalışırlar. Mimarlar ve peyzaj mimarları, şehir planlamacılarının politikaya ve mühendislerin ise faydaya odaklandığı bir ortamda, bir topluluğun estetik yönlerine daha çok önem verirler. Giderek artan bir şekilde, bu disiplinlerin tamamı çalışmalarını bilgilendirmek için ekolojiye yönelmektedir. Örneğin, mimar Peter Keltorpe şöyle yazmıştır. Ekoloji benim için gerçek bir karşıtlık noktası haline geldi. Doğal sistemlerle ilgilenen ve insan yaşam alanının hemen dışında duran kelime anlamıyla ekoloji değil, daha geniş, daha felsefi bir ekoloji ki bu da çeşitliliğin, karşılıklı bağımlılığın ve bütünsel sistemlerin sağlık için temel olduğunu öğretir. Çalışmalarımı yönlendiren de bu bakış açısı ve bunu binalarımız ve topluluklarımız için somut bir forma dönüştürme çabasıdır. Ekolojik ayak izi kavramı, planlamacılara ve tasarımcılara yeni topluluklar oluşturmada ve mevcut toplulukları uyarlamada yardımcı olabilir. Bu kavram, British Columbia Üniversitesi'nden William Rees tarafından geliştirilmiştir ve Rees, Ekolojik ayak izini, nüfusun tükettiği kaynakları üretmek ve nüfusun ürettiği atıkları özümsemek için, ilgili kara, su alanının dünya üzerinde nerede bulunduğuna bakılmaksızın, sürekli olarak gerekli olan kara ve su ekosistemlerinin alanı olarak tanımlar. Barınma, enerji, gıda ve diğer kaynak taleplerimiz, bunları desteklemek için gerekli kara ve su alanlarının tahminlerine dönüştürülebilir. Rees, toplulukların coğrafi konumlarından ekolojik olarak koptuğunu ve hiçbir yerin kendi başına sürdürülebilir olamayacağını vurgulamaktadır. Topluluk gelişimi, Peterson, topluluğun insanlığın ve demokrasinin temel yapı taşlarından biri olduğunu ancak Kuzey Amerikalıların yüzyıla aşkın süredir topluluktan kaçma sürecinde olduklarını belirtiyor. Sonuç olarak, topluluğa yönelik revizyonlar, yapılan müdahalelerin bizi topluluğun temel fikirlerine ve süreçlerine geri döndürdüğü radikal boyutlara ulaşmalıdır, diye öneriyor. Peki bu temel fikirler ve süreçler nelerdir? Selznik'in etkileşimli değişkenlerden oluşan karmaşık kümesi tarihsellik, kimlik, karşılıklılık, çoğulculuk, özellik, katılım ve bütünleşme topluluğun temel unsurlarını sunmaktadır. Selznik, tam olarak gerçekleşmiş bir topluluk, bu unsurların zengin ve dengeli bir karışımına sahip olacaktır diye savunuyor. Bir topluluk, o halde, insanların alanı paylaşması olarak tanımlanabilir. Ya da daha iddialı bir şekilde, insan ölçeğinde, yurttaşlık bilincine sahip sosyal düzen olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir topluluklar, doğal ve tarihi kaynakların korunduğu, iş imkanlarının bulunduğu, plansız kentleşmenin kontrol altında tutulduğu, mahallelerin güvenli olduğu, Eğitimin yaşam boyu sürdüğü, ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişimin sağlandığı ve tüm vatandaşların yaşam kalitelerini iyileştirme fırsatlarına sahip olduğu sağlıklı topluluklar oluşturmak için insanların birlikte çalışmasını teşvik eder. Daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir topluluklar çağrısı, ideal insan gruplarını arayışındaki kadim bir geleneği sürdürüyor. Ancak kop, topluluk, tarihteki her değerli şey gibi, belirsizdir. İdeal topluluklar hiç olmadı ve asla olmayacak. Ancak, ne kadar kusurlu olursa olsun, topluluklar olmadan toplum ancak çürüyebilir. Diye uyarıyor. Bir fiziksel topluluktan diğerine geçebilir ve sosyal bir ağın parçası olarak kalabiliriz. Birkaç üniversitede çalıştım. Her kampüs ayrı bir fiziksel topluluk oluşturuyor. Ancak ben yer değiştirdikçe daha büyük disiplin topluluklarının bir parçası olarak kaldım. En az iki alanın ekotonunda yaşıyorum ve her ikisinin de ulusal ve uluslararası ağları var. Her üniversitenin benzer bir sosyal yapısı, karar alma ve güç hiyerarşisi olsa da, her birinin kendine özgü farklılıkları da vardır. Tarıma dayalı, devlet destekli bir kurumun mirası, hızla büyüyen bir metropoldeki girişimci bir araştırma üniversitesinden farklıdır. Devlet destekli bir kurum, normal bir okuldan doğan bir kurumdan farklıdır ve sosyal yapı bu geçmişlerden kalma izler taşır. Bilgisayarımın başında oturup Colorado'daki bir editörle, Milano'daki bir iş ortağımla veya Dayton, Ohio'daki annemle iletişim kurarken, uzaklardaki topluluklarla ekolojik etkileşimler içinde olduğumun farkında olmayabilirim. Çağdaş insan topluluklarına ekolojik bir bakış açısı, fiziksel ve sosyal ilişkilerin örtüşen doğasını anlamamıza yardımcı olur. Birkaç anne, otobüs durağında bir grup ilkokul çocuğunun başında sohbet ediyor. Ülkenin dört bir yanından gelen meslektaşlar profesyonel bir toplantı için bir araya geliyor. İtalyanlar işe giderken mahallelerindeki bara uğrayıp hızlıca bir espresso içiyor. Topluluklar coğrafyalar boyunca çeşitli biçimler alıyor ancak her zaman hem paylaşımı hem de iletişimi içeriyor. 4. Manzara Tanıdığımız ve tekrar tekrar ziyaret ettiğimiz manzaralar, huzur bulduğumuz yerler haline gelir. Anlattıkları hikayeler, barındırdıkları anılar veya sadece bizi tekrar tekrar geri çağıran saf güzellikleri nedeniyle onlara çekiliriz. Terry Tempest Williams bir manzara, yeryüzünün bir bölümünü diğerinden ayıran tarlalar, yapılar, mahalleler, tepeler, çöller, ormanlar ve su kütleleri de dahil olmak üzere tüm doğal ve kültürel özelliklerden oluşur. Manzara, gözün tek bir bakışta, tüm doğal ve kültürel özellikleriyle birlikte algılayabildiği toprak parçasıdır. Tek bir bakış, daha büyük bir alanı temsil eder. Görünür, fiziksel yönlerine ek olarak, manzaralar önemli sembolik içeriğe sahiptir. Anlam ve kimlikle doludurlar. Kültürel coğrafyacı Donald Maynick bize, manzara, her şeyden önce, gördüğümüz birliktir, bilimlerin mantığından ziyade duyularımızın izlenimleridir diye hatırlatır. Dahası, manzaranın görsel önyargısı, deneyimin tüm duyuları içerdiği gerçeğiyle uzlaştırılmalıdır. Peyzajlar, topluluklar gibi, kalıplar oluşturur veya C, B, Jackson'ın gözlemlediği gibi, topluluklar ve peyzajlar her zaman kalıplar halinde organize olmuştur. Peyzajlar, parçalarının toplamıdır, birçok dinamik sürecin doruk noktasıdır. İnsan kültürünü, bireylerin ve toplulukların değerlerini ortaya koyarlar. Nina Leopold Brady'nin babası Aldo'dan alıntıladığı gibi, Herhangi bir çiftliğin peyzajı, sahibinin kendi portresidir. Aynı şekilde, mahallelerin ve şehirlerin peyzajları da sakinlerinin portrelerini sunar. Kuzey Amerika'yı batıdan doğuya doğru uçarak geçerken, aşağıdaki manzaranın yılın büyük bir bölümünde kahverengiden yeşile dönüştüğünü görebilirsiniz. Bazen beyaz ortak bir yüzey oluşturabilir, ancak çoğunlukla manzara toprak tonlarından yeşilliğe doğru ilerler. Renk değiştikçe yerleşim de değişir, büyük çiftliklerden tarlalara, seyrek nüfuslu, birkaç devasa büyüyen metropolden, sürekli birbirine bağlı küçük kasabalara ve büyük, yaşlanan şehirlere dönüşür. Renkleri, doğayı ve kültürü görürüz ve bunların birleşimini sadece Leopold'un çiftçisinin değil, pencerelerimizin dışındaki manzaraların tüm sakinlerinin portreleri olarak algılarız. Peyzaj fikri Lânchap, Hollanda, Alman, İngiliz, Kuzey Amerika geleneğinde güçlü ancak yeterince takdir edilmeyen bir kavram sunar. Orijinal Hollandaca'da Lânchap, çiftlikler veya çitlerle çevrili tarlalar topluluğu, bazen küçük bir bölge veya idari birim gibi sıradan yerleri ifade ediyordu. Lânchaft, insanlar tarafından şekillendirilmiş arazi anlamına gelir ve daha önceki anlamı olan tam olarak bir kasaba, bir malikane veya bir köy değil, otlak Çayır ve ekim alanlarının bir çemberi içinde bir araya toplanmış ve ıssız orman veya bataklıkla çevrili konutlar ve diğer yapılar topluluğuna dayanmaktadır. İngilizler, terimi dünyevi köklerinden sıyrılıp sanatın değerli anlamını kazanacak şekilde yükselttiler. Sonunda, Hollandalı ve Alman bilim insanları, peyzaj ekolojisi alanı aracılığıyla terimi dünyevi köklerine geri döndürmeye yardımcı oldular. Güney Avrupa'daki Latince karşılıkları olan paesaggio, İtalyanca, Paisage, Fransızca ve Paisage, İspanyolca, da manzara anlamına gelir, ancak farklı bir kültürel alt metne sahiptir. Belki de İtalyanca paesaggio, manzaranın çok iyi bir çevirisi olmayabilir veya en azından bu terimin almaya başladığı anlamı yansıtmayabilir. Teritorio daha yakın olabilir, ancak onun da sınırlamaları vardır. Bazı İtalyanlar, manzaranın kuzeyden ithal edilmiş bir terim olduğunu, İngilizlerin büyük Avrupa turları ile getirdiği bir terim olduğunu savunuyor. Bu gözlem ironiktir çünkü bu İngilizlerin çoğu İtalyan ressamların kırsal alanlarını arıyordu. Her durumda, dil dinamiktir ve nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, manzara fikri Güney Avrupa'da ve başka yerlerde yerleşiyor. Anlamı her yerde estetik temelinin ötesine genişliyor ancak görsel ve kültürel değerlerinden vazgeçmiyor. Peyzaj ekolojistleri, peyzajı bir ölçek olarak ele alma fikrini ortaya attılar. Bu ekolojistlere göre, peyzajlar benzer iklim, jeomorfoloji ve bozulma rejimlerine sahip, etkileşim halindeki ekosistemlerin tekrarlanan gruplamalarından oluşur. Michigan Üniversitesi'nden John Nassauer, peyzaj ekolojisinin doğaya bakış açımızı yeni bir ölçeğe yönlendirdiğini belirtiyor. Bu yeni bakış açısı bireysel organizma ve alan gibi daha spesifik ölçeklerde elde edilemeyen doğanın karmaşıklığına dair içgörüler sunuyor. Manzaraların dilleri. Manzaraların dillerinin dikkatli bir şekilde incelenmesi, gördüğümüz etkileşimli doğal ve kültürel süreçlerin daha geniş potansiyeline inananların çabalarını güçlendirebilir. Dil gramere bağlıdır. Peyzaj mimarı Anne Spire'ın Ufuk Açıcı eseri manzaranın dilinde Çevremizdeki dünyalar için gramerin tüm kurallarını, değiştirme, uyum, karşılık, alt sıralama ve koordinasyon, inceliyor. Manzaraların gramerini anlamamak ve buna düşünceli bir şekilde yanıt vermemek, insanlar ve doğa için zararlı sonuçlara yol açar. Batı Philadelphia'daki Mill Creek Mahallesi, Spion için bir referans noktası oluşturmaktadır. Spine, bu yerin gramerini görmezden gelmenin, insanların nasıl acı çekmesine ve manzaranın nasıl yoksullaşmasına yol açtığını göstermektedir. Mill Creek Mahallesi, Spine'in Pensilvanya Üniversitesi ve M.I.T. derslerinin yanı sıra kendi düşünsel pratiğinin de odak noktası haline geldi. Philadelphia, şu ülke nehri boyunca batıya doğru genişlerken, William Penn'in yeşil kırsal kasaba için çizdiği planda devam etti. Bu genişleme, şu ülkenin bir kolu olan Mill Creek'in yarattığı arazi yapısını göz ardı etti. Mekanın derin yapısı bozuldu, serbest çakan dere bir kanalizasyona dönüştü. Spine, bir kanalizasyona gömülen, taşkın yatağı doldurulup üzerine binalar inşa edilen Mill Creek, hala batı Philadelphia'nın yarısının tüm yağmur sularını ve atıklarını taşıyor diye yazıyor. Sonuç olarak, Mill Creek'in büyük ölçüde Afro-Amerikan nüfusu, Kanalizasyon taşmaları, su basmış bodrumlar, terk edilmiş evler, boş arsalar ve düşen emlak değerleri de dahil olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Spire'nin Batı Philadelphia peyzaj projesi, bu eğilimleri tersine çevirmek için stratejiler sunuyor. Mill Creek mahallesinin sakinlerinin derin bağlamlarını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Öğrencileriyle birlikte, mahallenin iyileştirilmesi ve yeniden canlandırılması için topluluğun dilini yeniden keşfetmek amacıyla vizyonlar ve mekanlar yarattı. Derin bağlam, eleştirel bölgeselcilik için bir çerçeve sunar. Spine, bağlam kelimesinin latince kökeni olan dokumak anlamına gelen konteksere kelimesinden türediğini belirtir. Şöyle der, bağlam, süreçlerin gerçekleştiği bir yer, dinamik ilişkilerin kurulduğu bir ortamdır, statik özelliklerin bir koleksiyonu değildir. Dahası, Spirene şöyle gözlemler, derin bağlam kalıcıdır, değişim hızı uzundur, ancak derin bağlam bile zaman içinde değiştirilebilir. Spire’nin derin bağlamı, derin yapı kavramının bir uzantısı olarak görülebilir. Derin yapı, I-ANM kargın fiziksel, biyolojik ve sosyal süreçlerden oluşan katmanlı pastası olarak düşünülebilir. Katmanlı pasta fikrine 5. bölümde geri döneceğim. Derin bağlam, Spire'nin bu süreçlerin kültür aracılığıyla etkileşimlerinin zamansal ve mekansal olarak dokunmasıdır. Bu çerçeve, peyzaj mimarlarına ve mimarlara ve şehir planlamacılarına, yalnızca insanlara zarar verebilecek hatalardan kaçınma fırsatı sunmakla kalmaz, aynı zamanda sanatlarında uygulayabilecekleri bir palette sunar. Spire'n, kendi çalışmalarına ek olarak, Sıvın Ingvar Anderson, Frank Lloyd Wright, Lawrence Halprin ve Rich Huck gibi diğer peyzaj mimarlarının eserlerini de inceliyor, hepsi de birer şair. Özellikle Hough'ın çalışmaları, Walt Whiteman veya Theodore Roethke'yi anımsatan mistik bir Lirizeme sergiliyor, özellikle de iki başyapıtı olan Bulo Edel Rezervi ve Seattle'daki Gasworks Parkı. Blue Edel Rezervi'nin fotoğrafları, Washington'daki Puget Sound'da bulunan Sisli Bainbridge Adası'nın büyüleyici cazibesini yakalıyor. Gasworks Parkı'nın özünü bir kamerayla yakalamak daha zor. Her iki peyzaj da sığınak ve yenilenme sağlıyor, ancak farklı şekillerde. Blue Edel'de insan doğaya çekiliyor ve yenileniyor. Gasworks ise çevredeki şehirden bir sığınak sağlarken, sanayi devriminden sonraki toparlanmayı temsil ediyor. Spirene bunları aynı hikayenin iki bölümü olarak adlandırıyor. Huck, Bulo Edel ve Gasworks ile polemiklerin ötesine geçiyor. Spirene de peyzajın dili adlı eseriyle aynı şeyi yapıyor. Doğa, sanat, geçmiş ve işlevsellik, peyzajların yaratımını şekillendiriyor. Rich Huck'ın ustalığıyla birleştiğinde, anlamlı bir mekan ortaya çıkıyor. Benzer şekilde, yazar anne Spirene de ekolojiyi yaratıcılıkla, emsali işlevle birleştiriyor. Dahası, peyzaj mimarı Spion, Batı Philadelphia'daki çalışmalarıyla bir topluluğun doğal tarihiyle yeniden bağlantı kurmasına yardımcı oldu. Hem Hak hem de Spion, peyzaj mimarları için iyimsel öyküler sunuyor. Anne Spion manzara dili hakkında ikna edici bir şekilde yazarken, ben manzara için kültür sayısı kadar dil olduğunu savunuyorum. Her kültür doğal ve sosyal özelliklerini farklı şekilde ele alır. Yine de, bazı evrensellikler mevcut olabilir. Antik Çin ve 2. Dünya Savaşı sonrası Bastında Kevin L.Y.N.C.H, manzaraları analiz etme ve tasarlama konusunda yaklaşımlar sunmaktadır. Mimarken şehir planlamacısı olan L.Y.N.C.H, 1948'den 1980'lerin başlarına kadar M.I.T. ders verdi, ancak 1978'de resmen emekli oldu. Alan planlaması üzerine standart bir metin yazdı. Feng Shui, Linç'in alan planlaması kavramlarından birçok açıdan farklıdır. Bununla birlikte, güneş yönelimi, topografya ve su akışları her iki yaklaşımda da önemli roller oynar. Kültürel farklılıkların yanı sıra, manzara türleri de farklı terminolojiler gerektirir. Doğal veya kırsal manzaralar ile insanlar tarafından nispeten az değiştirilmiş manzaralar ve yapılı manzaralar arasında ayrım yapılabilir. Dahası, yapılı çevreler kamusal veya özel olabilir. Üniversiteye gitmek için evden ayrıldığımda, babam ve annem Ohio'nun küçük, sanayi şehri Dayton'dan kırsal, tatil odaklı Jamestown, Kentucky'ye taşındılar. Bir konaklama yeri, aslında bir motel satın aldılar. Babam sık sık bölgede ek gayrimenkul arayışındaydı. Gerçekleşmemiş hayali bir McDonald's veya Kentucky Fried Chicken franchise'ı satın almaktı. Motelin karşısında, çapraz köşede, annemle birlikte 20 dönümlük bir arazi satın aldılar. Bilmedikleri bir şey vardı ki, bu araziye tütün ekim alanı da dahildi. Yeni anlaşmanın bir kalıntısı olarak, bu alan arazi sahiplerine yıllık belirli bir miktarda tütün yetiştirme izni veriyordu. Bu alan, ve ebeveynlerimin durumunda olduğu gibi, bir çiftçiye devredilebilirdi. Ebeveynlerimin arazisi bir fast food zinciri için pek uygun değil, ancak harika bir Noel ağacı kaynağı olduğu kanıtlandı. Kireçtaşı tabakasının altında, bir vadi araziye hakim. Boğaz benzeri kanal kuzeydoğudan güneybatıya uzanıyor ve yapısı imar için zorlu zorluklar yaratıyor. Güneş yönelimi için en iyi yamaçlar imar için çok dik, daha kademeli yamaçlar ise çok soğuk. Vadinin üzerindeki bir çayır, inşaat için en iyi yeri sunuyor, ancak karayolundan erişimi zor. Geliştirilmeden bırakılan meşe, kestane, sedir ağaçları ve böğürtülen sarmaşıkları, sincaplar, rakunlar, tilkiler ve çeşitli yılanlar için yaşam alanı sağlar. İnsanlar bu tür manzaraları tanımlamak için zengin bir kelime dağarcığına sahiptir. Bu dilin kökeni, hayatta kalma arzularından kaynaklanmaktadır. Ne yiyebileceklerini ve neyin onları yiyebileceğini bilmeleri gerekiyordu. Doğal manzara onlara menüyü sunuyordu. Yapılı peyzajlar hem kamusal hem de özel genellikle örtüşen veya doğal yerlerin dilinden türetilen farklı terim kombinasyonları üretir. Peyzajlarının büyük bir kısmını ve hatta peyzaj kavramını bile yaratmış olan Hollandalılar, yapılı çevrelerin dilini kesinlikle anlıyorlar. Büyük Hollandalı peyzaj mimarı Nicode de Junge, en dikkat çekici tasarımlarına biçimci bir yaklaşımla yaklaştı. Fransız bahçe tasarımı geleneğinden ve Amerikan Orta Batısının geniş tarım alanlarından ilham alan geometrik tasarımları, sıra sıra ağaçlarla çerçevelenmiş geniş manzaralar içeriyordu. De Cange'nin tasarımları, polderlerin, yani göllerden veya denizden kazanılan arazilerin temel işlevini ve yapısını yansıtmaktadır. Hollanda polderleri, parlak hidrolik mühendisliği sayesinde tarım için oluşturulmuştur. Nico de Cange, bu kanal ve tarla çerçevesini kutladı. Kendi evi ve yazlık yeri, Doğu Flivoland ve Bocher'ın de tasarladığı düzenli tarlalara tam bir zıtlık oluşturuyordu. Renkum sıra evlerinin düzenli çimenlikleri arasında, Nico Cangen'in ormanı kendini gösteriyordu. Dev eğrelti otları ve vahşi, kıvrımlı sarmaşıklar, komşunun lale sıralarının düzenli görünümüyle tezat oluşturuyordu. Watcher'ındaki yazlık evi ise daha çarpıcı bir tezat oluşturuyor. De Cangen'in diktiği kavak ağaçlarının ve bir setin yanına kurulmuş olan küçük kulübe, toprakla bütünleşmişti. Üç küçük oda ve bir tuvaletten oluşan yapı, sık bitki örtüsünün arasında yer alarak yoldan kayboluyordu. Derinden dindar bir adam olan de canç, ilahi olana toprak aracılığıyla ulaşmayı amaçlıyordu. Bir harabe gibi tasarlanmış bu inziva yeri, çevresindeki resmi kamusal alanla tezat oluşturuyor ve ona ters düşüyordu. Özel ve kamusal, doğal ve doüstü manzaralar, her birinin kendine özgü kelime dağarcığı, kendine özgü dil bilgisi kuralları var. Düz ve eğri. Yarattığımız peyzaj yapıları rasyonel veya irrasyonel olabilir ve bazen ikisi birden aynı anda olabilir. Yapılar işlevle ilişkili olabilir veya ondan bağımsız olabilir ve yine bazen hem işlevle bağlantılı hem de ondan ayrı olabilir. Peyzaj yapıları değişime uyum sağlayabilir veya ona direnebilir ya da uyum sağlarken direnebilir veya direnç gösterirken uyum sağlayabilir. Kuzey Amerika'nın ızgara sistemini ele alalım. Kuzey Amerika coğrafyasının büyük bir bölümüne hakim olan ızgara sistemi Thomas Jefferson'ın mirasıdır. Amerikan coğrafyası Jefferson'ın tasavvur ettiği gibi büyük bir satranç tahtası gibi parsellere ayrılmıştır. Aydınlanma çağının bir çocuğu olan Jefferson Rene Descartes, Francis Bacon ve John Locke'tan etkilenmiştir. Jefferson, aynı zamanda mülkiyeti demokrasinin anahtarı olarak gören bir idealistti. Ekolojist Paul Shepard, Jefferson'ın tarımın tek gerçek zenginliği ürettiğine, her insanın toprağa doğal bir hakkı olduğuna, ekimin mülkiyet hakkını kazandırdığına ve tarladaki emeğin çiftçiyi onurlandırıp doğaya karşı arındırdığına inandığını gözlemlemiştir. Jefferson'ın Venetolu Andrea Palladio'ya olan ilgisi iyi bilinmektedir. Belki de Jefferson, Venedik aristokrasisinin kırsal yaşamın ve çiftçiliğin erdemlerini öven bir dizi tarım incelemesinden de etkilenmişti. Jefferson, 1787'deki tek İtalya gezisinden önce Palladio'yu incelemişti, ancak Palladio'yu aramak için gelmemişti. Bunun yerine pirinç yetiştiriciliği hakkında bilgi arıyordu. Roma ve Floransa çevresindeki zenginler için şehirden uzaklaşma yeri olarak kullanılan İtalyan villalarının aksine, Venedik yakınlarındaki villalar tarım için, çoğunlukla yine zenginler tarafından kullanılıyordu. Veneto bölgesinin düzlüklerinin büyük bir kısmı, 710 metre x 710 metre, yaklaşık 2400 fit x 2400 fit kare parsellerden oluşan Roma Centuriatio sistemine göre kolonize edilmişti. 16. yüzyılın ortalarında, önde gelen Venedikli toprak sahibi Alvays Cornaro, sade kırsal yaşamın kadim ideali olan Vita Sobria'yı savunan Discorsi della Vita Sobria adlı eserini yayınladı. Cornaro, toprağı işlemeyi yaratılışla kıyaslanabilecek ilahi bir uğraş olarak görüyordu. Tarım erdemle eş değerdi, bu yüzden toprağı işleyerek kazanılan paradan daha erdemli bir şey düşünmek zordu. Topraklı olan bu bağ, Amerikan demokrasisinin temelinde yatmaktadır. Bununla birlikte, Jefferson demokrasisinde birçok çelişkili güç vardır, kölelik en iğrenç olanıdır, ancak belki de toprağa yönelik görüşleri benzer bir baskıya yol açmıştır. Shepard'a göre, Jefferson doğadaki yüce nesnelere hayranlık duyuyordu. Jefferson, her bir dönüm arazinin ekilemeyeceğini veya ekilmemesi gerektiğini kabul ediyordu, Herhangi bir ülkede ekilmemiş topraklar ve işsiz yoksullar varsa, mülkiyet yasalarının doğal hakları ihlal edecek kadar genişletildiği açıktır. Bu ifadeyi günümüz terimleriyle ifade etmek gerekirse, Jefferson bazı toprakların ekilemeyecek veya yerleşilemeyecek kadar çevresel açıdan hassas olduğunu kabul ediyordu. Özetle, Jefferson küçük toprak sahipleri devletin en değerli parçasıdır efsanesini yarattı. Küçük toprak sahibi, soylu çiftçi demokrat, köleleri tarım işlerini yapan ve bu nedenle, en azından teorik olarak, doğa tarafından arındırılmış olan toprak sahibi bir beyefendinin yaratımıydı. Bu soylu çiftçilerin ulusa yerleşmesini kolaylaştırmak için Jefferson, 1785 Toprak Yönetmeliği ve 1787 Kuzeybatı Yönetmeliğine dahil edilen öneriler yazdı. Bu yönetmeliklerin, 1862 çiftlik yasası ile birleştiğinde etkisi, Ulusu ve Aliceniz'in batısındaki kıtanın büyük bir bölümünü devasa, kare bir satranç tahtasına bölmek oldu. Kurt Mayne, Kanada'nın arazi ölçümünün benzer bir sistemi izlediğini belirtiyor. Bazı kareler okullar için ayrıldı, diğerleri ise demiryolu hatlarının inşası karşılığında demiryolu şirketlerine verildi. Özel mülkiyeti en yüksek kaideye yerleştiren Jefferson bile, bazı toprakların yerleşime uygun olmadığını kabul etti. Dolayısıyla Amerikalılar, 18. yüzyıl görüşlerine göre rasyonel olan, ancak doğal süreçlerle bağdaşmayan ve ekolojik açıdan irrasyonel olan bir toprak paylaşımını mirasa aldılar. Başka vizyonlar da ortaya atıldı. John Wesley Powell, belki de 19. yüzyılın sonlarında Amerikan batısının en keskin gözlemcisiydi. Batının kurak ve yarı kurak bölgelerine ve manzaralarına yerleşmek için drenaj havzalarının kullanımını destekleyerek açık ve pratik bir vizyon sundu. Powell, savunuculuğunu hem doğal süreçlere dair anlayışına hem de yerli ve İspanyol yerleşimlerine dair gözlemlerine dayandırdı. Su toplama alanları ve su havzaları olarak da adlandırılan drenaj havzaları, nispeten kolayca sınırlandırılabilir. Anlaşılması oldukça basit bir sistem sunarlar, belirli bir miktar su havzaya girer, belirli bir miktar su çıkar ve bu süreçte arada belirli bir miktarda yaşam sürdürülebilir, bu sistem insanlardaki idrar sistemine benzer. Çıkan suyu analiz ederek vücut veya havza hakkında çok şey öğrenebiliriz. Pavel'in rasyonel önerisi dikkate alınmadı. Bunun yerine, Amerikan batısına farklı bir rasyonellik biçimi, Jeffersoncu şebeke sistemi dayatıldı. Bir su havzası, bir manzara mı yoksa bir bölge mi? Bu terimlerin sınırları belirsizdir. Ancak daha küçük su havzaları kabaca manzaralara benzetilebilir. Elbette, Mississippi, Nil, Po, Tiber ve benzeri nehirlerin drenaj havzaları bölgesel kapsamdadır. Su havzaları ve drenaj alanları, manzaraları ve bölgeleri, hücreden küreye kadar doğanın iç içe geçmiş hiyerarşisinin parçaları olarak anlamamıza yardımcı olur. Nehir havzaları konusuna 5. bölümde tekrar değineceğim. Peyzajların işlev gördüğü yapılar hem doğal, örneğin su havzaları, hem de politik kültürel, örneğin Jefferson'ın şebekesi, niteliktedir. Sonuç olarak, peyzaj yapıları değişimin barometreleri, yani bardağın içindeki idrar gibidir. Çitlerden atlamak. Kelimenin tam anlamıyla, manzaralar görüş alanımızın sınırlarında sona erer. Ancak, gördüklerimiz daha büyük bir şeyi sembolize eder. Bir zamanlar, manzara kavramı bahçe duvarıyla sınırlıydı. İngiliz peyzaj tasarım geleneğinin yenilikçilerinden biri olan William Kent hakkında İngiliz Horace Walpole'un gözlemlediği gibi, Çiti açtı ve tüm doğanın bir bahçe olduğunu gördü. Volpole, geleneksel bahçenin etrafındaki çiti kastediyordu. Bahçe duvarı, önceki peyzaj tasarımlarını ve manzaralar hakkındaki fikirleri kısıtlıyor ve sınırlıyordu. İngiliz peyzaj mimarları, yalnızca doğal süreçlere ve desenlere dayalı yeni bir tasarım yaklaşımı değil, aynı zamanda manzaraları görmenin yeni bir yolunu da icat ettiler. Harvard'lı peyzaj ekolojisti Richard Forman, bir peyzajın, bir uçak penceresinden, bir hava fotoğrafından veya yüksek bir noktadan bakıldığında görülen şey olduğunu öne sürüyor. Forman, bir peyzajın sınırı ne kadar keskin? diye soruyor. Buna karşılık, peyzaj mozaiklerinin genellikle nispeten küçük olduğu dağlık bölgelerde, keskin farklılıklar nedeniyle kontrastlar büyüktür diye belirtiyor. Öte yandan, daha düz arazilerde doğal jeomorfolojik ve bozulma süreçlerinin baskın olduğu yerlerde, peyzaj sınırları da oldukça keskin olma eğilimindedir. Ancak forman, insan faaliyetleri ve arazi kullanımlarının doğal kaynakların dağılımından daha bağımsız olduğu yerlerde, peyzaj sınırlarının daha az belirgin olma eğiliminde olduğunu kaydediyor. Manzaraların sınırları yalnızca hayal gücümüzle sınırlıdır ve bu hayal gücünü sınırlamak için birçok güç bir araya gelir. Sonuçta, hayal gücümüz tehlikeli olabilir. Yeni vizyonlar bizi diğer olasılıklar, diğer seçenekler hakkında düşünmeye zorlar. Manzaralar, tıpkı hayal gücü gibi, sınırları zorlar. Eğer manzaralar görebildiğimiz şeylerle sınırlıysa, o zaman görünenin kenarlarının köşelerinden etrafa bakmamız gerekir. O zaman ne göreceğiz? Neler mümkün, ya da sınırlarımız neler? Elbette, en ilginç manzaralar genellikle sınırların üst üste geldiği yerlerdir. Bu tür yerler, yeni kombinasyonlar halinde çeşitli unsurları bir araya getirir. Manzaralar, yerler üstüne yerler, doğa üstüne kültürler, kültür üstüne doğa şeklinde sonsuz ekotonlar oluşturmak üzere üst üste gelir. Pencerelerimizden dışarı bakarız ve gördüklerimiz karşısında hayrete düşeriz. Görüş alanımızın dışındaki olasılıkları düşünürüz. Etkileşim, Entegrasyon ve Kurum Peyzaj, mekandan çok bir süreçtir. Peyzajın özü, etkileşim ve bütünleşmeyi içerir. Arizona Üniversitesi'nden peyzaj mimarı coğrafyacı Erwin Züb ve meslektaşları, peyzajların yedi belirleyici özelliğini tanımlayarak, etkileşim ve bütünleşmenin ne kadar temel olduğunu göstermiştir. 1- Çevreyi manzaralar sarar. Bu manzaralar, hareket etme ve durumu keşfetme olanağı sunar ve gözlemciyi katılımcı olmaya zorlar. 2- Manzaralar çok modludur. Birden fazla duyu organı aracılığıyla alınan ve eş zamanlı olarak işlenen bilgiler sağlarlar. 3- Manzaralar hem çevresel hem de merkezi bilgi sağlar. Bilgi, katılımcının arkasından olduğu kadar önünden, dikkat odağının dışından olduğu kadar içinden de alınır. 4. Manzaralar, kullanılabilecek olandan daha fazla bilgi sunar. Aynı anda gereksiz, yetersiz, belirsiz, çelişkili ve birbirine uymayan bilgiler de sağlayabilirler. 5. Manzara algısı her zaman eylemi içerir. Manzaralar pasif bir şekilde gözlemlenemez, eylem, kontrol ve manipülasyon fırsatları sunarlar. 6- Manzaralar eylemlere çağrı yapar. Sembolik anlamlar ve amaçlı eylemlere yönlendirebilecek motivasyonel mesajlar sunarlar. 7- Manzaraların her zaman bir ambiyansı vardır. Neredeyse her zaman sosyal bir aktivitenin parçası olarak karşımıza çıkarlar, belirgin bir estetik niteliğe ve sistemik bir niteliğe sahiptirler, çeşitli bileşenler ve olaylar birbiriyle ilişkilidir. Manzaralar, etkileşim halindeki parçaları ve bütünleyici bütünüyle tanımlanan dinamik varlıklardır. Manzaranın parçaları hem kültürel hem de doğaldır, bütün, görsel bir sentez oluşturur. Manzaraların görselliği önemlidir çünkü insanların çevreleriyle etkileşim kurmasının en temel yolunu temsil eder. Tuan, insanların ağırlıklı olarak görsel hayvanlar olduğunu belirterek, çevreyi algılamada diğer duyuların önemini de ekledi. Bu diğer duyular, yaşam alanı ve topluluk ölçeklerinde tartışmasız daha önemlidir, oysa manzaralarla etkileşimler, onları nasıl gördüğümüzle belirlenir. Denver'dan batıya baktığımızda, büyük ovaların sonunu çarpıcı bir şekilde belirleyen ön sıra dağları görüyoruz. Kayalık dağların manzaraları doğudaki düzlüklerden farklıdır, ancak manzaralar birbirleriyle etkileşim halindedir. Ovalardan ön sıra dağları görebilirsiniz ve dağlardan da aşağıdaki geniş alanlara doğru manzaralar vardır. Denver, Boulder, Fort Collins ve Colorado Springs'deki sık iklim değişiklikleri bu fizyografik karşıtlıktan kaynaklanmaktadır. Dağlar, eteklerindeki kentsel alanların su kaynağını oluşturmaktadır. Denver Su Kurulu, dağlardaki geniş alanları kontrol etmektedir. Denver sakinleri, Winter Park gibi bu alanların birçoğunda dinlenme ve eğlence faaliyetlerinde bulunurlar. Su kurulu, yüksek kesimlerden su toplar, depolar ve daha sonra bu suyu, kayakçıları ve yaz piknikçilerini düzlüklerin üzerindeki yamaçlara çeken bölgelere yönlendirir. İnsanlar dinlenmek için yamaçlara çıkarken, su da evleri, işletmeleri ve çiftlikleri beslemek için aşağı doğru akar. Hayatın Karışımı Aynı temel peyzaj unsurları, hava, kayalar, arazi, su, topraklar, bitkiler, hayvanlar, insanlar, binalar ve zaman, sonsuz peyzaj kombinasyonlarında bir araya gelir. Bir volkan, çevresindeki havzalardan farklı jeolojik yapıya ve araziye sahip küçük bir dağ oluşturur. İklim, topraklar ve bitki örtüsü de farklıdır, hava günlük, bitkiler mevsimsel olarak değişir. Hem volkanın tepesini hem de havzaları ve bunların değişkenliğini aynı anda görebilirsiniz. Bir nehir ve taşkın yatağını ekleyin ve yine farklı topraklar, bitki örtüsü ve muhtemelen hayvanlar da ortaya çıkar. İnsanlar nehir boyunca ekin eker, geniş havzalarda hayvanları otlatır ve yamaçlarda üzüm yetiştirir. Üzümler rakıma göre farklılık gösterir ve kendine özgü şaraplar ortaya çıkarır. Üzümler şarap üretir, ancak birçok olası varyasyonla. Elbette, aynı üzümden yıldan yıla farklı bir şarap elde edilir. İnsanlar, manzaraları çeşitliliği en üst düzeye çıkarmak veya en aza indirmek için uyarlayabilirler. Eylemlerimiz, manzaranın verimliliğini ve güzelliğini artırabilir veya azaltabilir. İnsanlar bu değişiklikleri zaman içinde farklı şekillerde yaparlar, bu nedenle her manzarada geçmişin izleri bulunur ve zamansal çeşitlilik sergiler. Manzaralar ayrıca gelecek için çeşitli olasılıklar da barındırır. Bu potansiyel bazen yasa veya tasarım yoluyla oluşturulmuş olup, gizli bir manzara, beklemede olan bir manzara ortaya çıkarır. Yeni yerleşimler kağıt üzerinde mevcut olabilir, ancak henüz sahada gerçekleştirilmemiştir. Biz insanlar, varlığımızla manzaralara çeşitlilik katıyoruz ve neredeyse her yerde bulunuyoruz. Amerika'nın güneybatısındaki ve Meksika'nın kuzeybatısındaki son orayn çölü, yaşam için çeşitli zorluklar içeriyor. Yaz aylarında çoğu hayvan gündüzleri yer altında geçirir ve geceleri ortaya çıkar. İnsanlar çevresel zorluklara farklı şekillerde uyum sağlarlar. M.Ö. 300 gibi erken bir dönemde hohokamlar, Tuz ve Gila nehirlerinin sularını yönlendirmeye başladılar. Sulama alanları, karmaşık bir kanal ve hendek sistemine bağlıydı. Hohokamlar, geniş çöl vadilerine yayılmış tarım köylerinden oluşan bir manzara yarattılar. Milattan sonra 1450 civarında, bilinmeyen ancak hakkında çok spekülasyon yapılan nedenlerle köylerini, kanallarını, tarlalarını ve tapınak büyüklerini terk ettiler. 19. yüzyılda Amerikalı yerleşimciler Hohokam kanal sistemini keşfetti, yeniden inşa etti ve yeni bir tarım manzarası yarattı. Bu yerleşimciler, Jefferson'ın ızgara planı içinde orta batı modellerinden esinlenerek küçük kasabalar kurdular. Pamuk ve narenciye tarlaları, narenciye yapraklarının parlak koyu yeşili ve portakal çiçeklerinin güçlü kokusuyla dönüşümlü olarak beyaz noktalardan oluşan dikdörtgen manzaralar ortaya çıkardı. Daha sonra Japon ve Hollandalı kökenli yerleşimciler, bahçecilik faaliyetlerini genişleterek kare tarlalarına çiçekler eklediler. Küçük kasabalar küçük şehirlere dönüşürken, süt ürünleri işletmeleri de genişledi. Meyve bahçesi ve tarla, kasaba ve süt ineklerinin bu karışımı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra klima ve soğutma teknolojisinin yayılmasıyla hızla değişti. Sadece 1975 ile 1995 yılları arasında, Phoenix metropol bölgesindeki tarımın yaklaşık %40'ı yeni bir banyo manzarasına dönüştürüldü ve bu manzara çeşitlenmeye ve yoğunlaşmaya devam ediyor. Diğer ortamlarda insan yerleşimi için benzer zorluklar sunar ve ortaya çıkan manzaralar, insanın doğayı insan ihtiyaçlarına uyacak şekilde şekillendirme kapasitesini yansıtır. Minnesota'nın kışları, Arizona yazları kadar aşırı zorluklar sunar. Minneapolis ve St. Paul, Mississippi nehrindeki navigasyonun son noktasında kurulmuştur. Demiryolunun gelişiyle bir ulaşım merkezi oluşmuştur. Verimli topraklarla çevrili nehir vadilerinde sanayi, ticaret ve tarım manzaraları yaratılmıştır. Minneapolis şehir merkezindeki işletmeler, iş insanlarını ve alışveriş yapanları hava koşullarından korumak için ikinci kat yaya geçitleri sistemiyle birbirine bağlanmıştır. Çevrede büyük alışveriş merkezleri de benzer işlevleri yerine getirir. Aslında, ilk kapalı alışveriş merkezi Minneapolis'in bir banyosu olan Edina'da inşa edilmiştir. Minneapolis ve Phoenix'teki alışveriş merkezlerinin dışındaki manzaralar farklı olsa da, içerideki deneyim oldukça benzer ve doğadan eşit derecede uzaktır. Doğayı yeniden inşa etmek, manzaralar teknolojik değişime uyum sağlar. Zeki mühendisler sulak alanları tarım alanlarına dönüştürür. Bir süre sonra, bölgeyi uzak pazarlara bağlayan bir otoyol inşa edilir. Bir kasaba kurulur, sonra topraklar çok tuzlu hale gelir, gübreler bir süreliğine bunu telafi eder, ancak daha sonra bazı tarım arazilerinin terk edilmesi gerekir ve sulak alanlar yeniden ortaya çıkar. Şaman'ın belirttiği gibi, manzaralar doğa olmadan önce kültürdür, hayal gücünün ahşap, su ve kayaya yansıtılmış yapılarıdır. Manzaralar, kültür tarafından uyarlanmış doğadır. Doğa birçok süreci dönüştürür. Kültür, teknoloji tarafından değiştirilmiş insan doğası olarak görülebilir. Kültür, çok sayıda kalıbı dönüştürür. Tasarım ve planlama, manzaraları değiştirmek için kullanılabilecek kültür araçlarıdır. Ekolojik planlama, ANM Kerk tarafından bir bölgenin, veya manzaranın, yasaların ve zamanın işleyişiyle anlaşılabilecek biyofiziksel ve sosyal bir süreç olarak anlaşıldığı yaklaşım olarak tanımlanmıştır. Bu, herhangi bir özel insan kullanımı için açık fırsatlar ve kısıtlamalar olarak yeniden yorumlanabilir. Mekerk, ekolojik tasarımı planlamaya dayanarak ve biçim konusunu tanıtarak tanımlamıştır, içsel olarak uygun bir konum, uygun malzemelerle süreçler ve biçimler olmalıdır. Tasarım, görsel hayal gücüne, grafik ve yaratıcı becerilere sahip bilgili bir tasarımcı gerektirir. İçsel ve ifade edici biçimde ortaya çıkan yaratıcı uyumu seçer. Peyzaj tasarımı ve planlamasında sağlık, birçok kişinin de belirttiği gibi, temel bir unsur olmalıdır. Georgia Üniversitesi'nden peyzaj mimarı Bruce Ferguson, homeostas kavramının peyzajların sağlığına da uygulanabileceğini savunuyor, hastalık, homeostatik bir sistemin, ev durumundan sapmasıdır. Ayrıca Ferguson, tıpkı insan tıbbında olduğu gibi, peyzaj müdahalelerinde de Hipokrat'ın her şeyden önce, zarar vermeyin ilkesinin kullanılmasını öneriyor. Peyzaj ekolojik tasarım ve planlamasının mevcut durumu nedir? Genel olarak, çevre bilimi ilerleme kaydetmiştir, ancak çevre tasarım sanatları, mimari, peyzaj mimarisi, planlama ve diğer ilgili tasarım alanları, yetersiz kalmakta ve potansiyellerini tam olarak kullanamamaktadır. Potansiyel olarak olumlu bir geleceğe katkıda bulunan 3 ana faktör ve 3 büyük dezavantaj engel teşkil etmektedir. Bilim ve tasarımda görülen olumlu ilimler şunlardır. Sürdürülebilirliğe olan yaygın ilgi, peyzaj ekolojisi biliminin yükselişi ve çevre sanatçıları ve yazarlarının yaptığı önemli katkılar. Bunlar dezavantajlarıdır. Kuzey Amerika'da halk arasında peyzaj kelimesi peyzaj düzenlemesi ile karıştırılıyor. Peyzaj mimarları, alanın başlıca yenilikçileri olmalarına rağmen, nispeten yakın zamana kadar az yayın yapmış ve bilimsel araştırmalarla derinlemesine ilgilenmemiş, biraz çekingen uygulayıcılardır. Bu nedenle, birçok peyzaj mimarı, bilimin sanatla etkileşiminin getirdiği katı kurallardan ziyade, Modanın kaprislerine uyma iliminde olmuştur. Çok az tasarımcı veya şehir plancısı, sürdürülebilir tasarımın özel şirketler veya kamu kurumları tarafından ekonomik olarak uygulanabilir görülmemesi nedeniyle, yaklaşımlarında ekolojiye ciddi anlamda yer veriyor. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma, dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Kuzey Amerika'da da popüler konular haline geldi. Çoğu planlamacı ve politika yapıcı, ve elbette halkın büyük bir kesimi, gerçekten de imkanlarımız dahilinde yaşamayı öğrenmemiz, kaynakları daha akıllıca kullanmamız ve dünyayı çocuklarımız için iyi bir durumda bırakmamız gerektiğine inanıyor. Ayrıca, çevre, ekonomi ve eşitlik gibi genellikle birbiriyle çelişen kaygılar arasında optimum dengeyi aramamız gerektiği konusunda da yaygın bir görüş birliği var. Peki bu dengeyi nasıl sağlayabiliriz? Peyzaj düzeyinde planlama ve tasarım şarttır. Beatley ve Manning, aslında Mekerk tarzı peyzaj ekolojik analizinin neredeyse her türlü yerel planlamada yaygın bir metodolojik adım haline geldiğini iddia etmektedir. Bu nedenle peyzajı anlamak, sürdürülebilirliğe doğru atılan temel bir ilk adımdır. Peyzaj ekolojisi, bu tür anlayışın bilimini geliştirir. Peyzaj ekolojisi, etkileşim halindeki ekosistemlerden oluşan heterojen bir arazi alanındaki yapı, işlev ve değişimin incelenmesini içerir. Peyzaj ekologları, çeşitli arazilerde, farklı zamansal ve mekansal ölçeklerde, desenlerin süreçler üzerindeki karşılıklı etkilerini inceler. Birçok kişi arasında Richard Forman, bu esasen Avrupa kökenli kavramı Kuzey Amerika'ya getirmede merkezi bir rol oynamıştır. Peyzaj ekolojisi, Kuzey Amerikalı ekologların apaçık olanı, yani insanların canlı varlıklar olduğunu ve dolayısıyla çevreleriyle ekolojik etkileşim içinde olduklarını anlamalarına yardımcı olmuştur. Peyzaj ekolojisi, giderek artan bir şekilde, topluluk ve bölgesel planlama, arazi değerlendirme sistemleri, Çevresel etki değerlendirmesi, sulak alan ve habitat koruması, coğrafi bilgi sistemleri, toprak koruma, ormancılık ve yeşil alan geliştirme gibi alanları etkiliyor. Tasarımcılar da daha özel projelerine rehberlik edecek ilkeler için peyzaj ekolojisine başvuruyorlar. Forman ve meslektaşları örneğin toplum bir yol, bir doğa rezervi veya bir konut alanı eklemeye karar verirse, peyzaj ekolojisi ilkeleri Ekolojik bütünlüğü en üst düzeye çıkararak ve arazi bozulmasını en aza indirerek hedefe ulaşmaya yardımcı olacaktır diye belirtiyorlar. Görsel sanatlar ve edebiyatla da dahil olmak üzere sanat, manzaranın etkisine katkıda bulunur. Özellikle yeryüzü veya çevre sanatı, Avrupa akımlarından, özellikle de sanatçılar Robert Smithson ve Nancy Holtun çalışmalarından etkilenmiştir. Örneğin, bu sözler Simitson'ın felsefesini örneklemektedir. İnsan zihni ve yeryüzü sürekli bir aşınma halindedir, zihinsel nehirler soyut kıyıları aşındırır, beyin dalgaları düşünce kayalıklarını zayıflatır, fikirler bilinmezlik taşlarına dönüşür. Çevre edebiyatı, daha yerli bir Amerikan olgusu olarak ortaya çıkmıştır. Transandantalistlerden başlayarak, yazarlar bize Kuzey Amerika kültüründe manzaranın merkezi önemini hatırlatırlar. Burada, Kuzey Amerika'nın tamamını kastediyorum, Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve çeşitli kızılderili ulusları. Manzara, Amerikan kültüründe Avrupa'daki şehirle benzer bir rol oynar. Henry David Thoreau şöyle yazdı. Dünya en muhteşem enstrümandı ve ben onun ezgilerine kulak misafiriydim. Şairler bize şu meydan okumayı sunuyor, manzarayı değiştirmeden önce toprağı dinleyin, mekanın dehasını anlayın. Peyzaj mimarisi ve peyzaj planlaması bu nedenle 21. yüzyılın en önemli disiplinleri arasında yer almaya hazırlanıyor, ancak zorluklar devam ediyor. Kuzey Amerika'daki ilk zorluk, peyzaj kelimesinin peyzaj tasarımı olarak yanlış anlaşılmasıdır. Birçok Amerikalı, peyzaj mimarisini dış cephe dekorasyonundan başka bir şey olarak görmemektedir. Sıklıkla, bitkiler çirkin binaları, yolları veya diğer göze batan unsurları gizlemek için kozmetik amaçlı olarak eklenmektedir. Amerikan peyzaj mimarları bu sorunun en azından kısmen sorumlusudur. Bu disiplin, Frederick Law Olmsted ile görkemli bir başlangıç yaptı ve daha sonra oğlu, Frederick J. R. ve yeğeni, John J. ile Charles Eliot ve John Nolan'e miras bıraktı. Olmsted, 1857'de İngiliz asıllı mimar Calvert Wax ile birlikte New York'taki Central Park'ı tasarladı. Central Park'ın anında kazandığı popüler başarı, geniş bir proje yelpazesine sahip yeni bir meslek için talep yarattı. Şehir ve ulusal parklar, yeni yerleşim yerleri, üniversite kampüsleri ve bölgesel yeşil alan sistemleri peyzaj mimarlığı repertuarını oluşturdu. Daha yeşil bir kentsel Amerika için yeni bir vizyon oluşturuldu. 19. Yüzyılın sonlarından itibaren peyzaj mimarlığı, devlet destekli tarım kolejlerinde, ardından 1900'de Harvard Üniversitesi'nde ve o zamandan beri Kuzey Amerika ve dünyanın dört bir yanındaki birçok üniversitede öğretilmeye başlandı. Ancak 20. yüzyılın ortalarında peyzaj mimarları büyük ölçüde bahçe duvarlarının ardına çekildiler. Peyzaj mimarları Kuzey Amerika'da şehir planlama mesleğinin kurulmasında önemli rol oynamışlardı, ancak tasarımcılar ve planlamacılar arasında bir ayrılık oluştu. Tasarımcılar giderek varlıklı kesimin malikanelerinin bahçelerine odaklanarak, dönemin acil sosyal ve çevresel sorunlarından uzaklaştılar. Peyzaj mimarisi, 1960'lar ve 1970'lerdeki çevre hareketiyle birlikte aynı derecede görkemli bir rönesans yaşadı. I.A.N. Mekerk gönderliğinde, ancak Phil Lewis, Carl Steinitz, Lawrence Halprin, Rich Hawk, Carol Franklin, Leslie Sauer, Anne Spine, John Lyle, Laurie Olin ve Grant Jones gibi diğer isimlerinde katılımıyla, peyzaj mimarları çok çeşitli çevresel ve sosyal projelere yeniden dahil oldular, kıyı şeritleri yeniden tasarlandı, yollar yeniden düzenlendi, sulak alanlar koruma altına alındı. Yeni yerleşim yerleri tasarlandı ve parklar ile yeşil alanlar oluşturuldu. Ancak meslek yine geriledi. Bu sefer birçok peyzaj mimarı 1980'lerin kurumsal açgözlülüğüne kapıldı. Birçoğu büyük ölçekli, sıklıkla yıkıcı kalkınma projelerine dahil oldu. Diğerleri ise Simitson, Holt ve diğerlerinin daha önceki, daha derin çalışmalarının soluk versiyonları olan yüzeysel, gösterişli sanat projelerine yöneldi. Yine de umut var, elbette, daha önce belirtilen üç etki sürdürülebilirlik, peyzaj ekolojisi ve toprak sanatı umut veriyor. Peyzaj mimarlığında daha güçlü bir teorik temelin yükselişi de öyle. İyi bir teoriden daha pratik bir şey yoktur, derler. I.A.N. Mekargın doğayla tasarım çağrısı, harika bir pratik teori sunuyor. Peyzaj mozaikleri, güneşli bir manzaradan yağmurlu bir manzaraya geçmek birçok gözlemi beraberinde getiriyor. Yağmurda daha uzağı göremezsiniz, fırtına sırasında yağmur görüşü engeller. Yağışlar arasında daha yoğun bitki örtüsü alanı kaplar. Yukarıda, yaprak örtüsü yukarıya doğru görüş hattını sınırlar ve genellikle bir bulut tabakası gökyüzündeki maviliği azaltır veya tamamen ortadan kaldırır. 2001 yılında Arizona, Tempe'den Texas, Austin'e taşındım. Yabani kaktüsler ve ekili narenciye ağaçlarıyla dolu bir manzaradan, Meşe ağaçlarının taş evlerin etrafında yeşil şemsiyeler oluşturduğu bir manzaraya girdim. Orta Teksas'ta dereler ve nehirler gerçekten suyla akıyor, bu durum Arizona'nın çöl manzarasında nadiren görülürdü. Orta Teksas'taki bir derenin şırıltısını izlerken, geçmiş manzaraları ve bunların bu yeni manzarayı nasıl yorumladığımı düşünüyorum. Batıdaki tepelik bölgenin Kretase-Kireçtaşı'nın doğudaki alçak kara çayıra dönüşmeye başladığı Balkons-Fay hattı üzerinde duruyorum. Kars topografyası, ayaklarımın altındaki geniş Edwards-Akifer'inde suyu verimli bir şekilde topluyor. Geçmiş deneyimlerimden yola çıkarak, Aldo Leopold'un ekolojik eğitimin cezalarından biri de insanın yaralarla dolu bir dünyada yalnız yaşamasıdır uyarısını dikkate alarak, peyzajdaki ekolojik bozulmaları arıyorum. Peyzaj ekologları, peyzajların ekolojisini değerlendirmek için bir terminoloji geliştirdiler. Bu terminoloji, mekan ve zamanı hesaba katarak yaraları görünür kılmayı amaçlar. Peyzaj ekologları, yerleri yamalar, kenarlar ve sınırlar, koridorlar ve bağlantılar açısından tanımlarlar. Forman, bu unsurların belirli yerlerde nasıl bir araya geldiğini ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu açıklamak için arazi mozaiklerini kullanır. Peyzaj mozaikleri çeşitli yapılara ve işlevlere sahiptir ve değişime çeşitli şekillerde uyum sağlarlar. Çeşitlilik hem doğal hem de kültürel güçlerden kaynaklanır. Peyzajların uyarlanması büyük ölçüde kültürel bir girişimdir. Peyzajları planlama ve tasarım yoluyla, aynı zamanda tarım, madencilik, mühendislik, rekreasyon ve mevzuat yoluyla da uyarlarız. Belki de peyzajın en güçlü kültürel mimarlarından ikisi yazı ve görsel sanatlardır. Şairler ve düz yazı yazarları, yalnızca bakarak çözülmesi zor olacak peyzaj etkileşimlerini hayal etmemize yardımcı olurlar. Örneğin, Theodor Roete şöyle yazmıştır. Kış mevsimi başlıyordu. Ara bir zaman dilimi. Manzara hala kısmen kahverengi. Otların iskeletleri rüzgarda sallanıp duruyordu. Mavi karın üzerinde. Manzaralara bakarken, Wallace-Steener renk yelpazemizi ve ufkumuzu genişletmemizi önerdi, yeşil rengin ötesine geçmelisiniz, güzelliği bahçeler ve çimenlerle ilişkilendirmeyi bırakmalısınız, insanüstü bir ölçeye alışmalısınız. Steener, Batı Amerika Birleşik Devletleri için hem müreffeh hem de çevresel olarak sağlıklı, manzarasına yakışır bir medeniyete sahip bir gelecek hayal etti. Ressamların ve fotoğrafçıların manzara resimleri, bir yerin geçici karmaşıklığını yakalamaya yardımcı olur. Özellikle Georgia O'Keeffe ve Ansel Adams'ın eserleri, belirli bir bölgenin Amerikan batısının ihtişamını bize hatırlatır. Ancak diğer manzaralarında şehirleri ve ressamları vardır ve yaşadığımız doğal manzaralara layık medeniyetler yaratma konusunda onların içgörülerinden ders almalıyız. 5. Ekolojik Bölge Bölgeyi tanıdıkça, o yerin büyüklüğüne dair algımız da genişliyor. Gençler daha fazla hikaye dinliyor ve odun toplama, balık tutma, panayır veya pazara gitme gibi geçim amaçlı keşif gezilerine çıkıyorlar. Daha geniş bölgenin hatları, bilinçlerinin bir parçası haline geliyor. Geri S.N.Y. der. Geniş kullanımına rağmen, bölge kavramı uygulanması zor bir kelime olmaya devam etmektedir. Bazı ortak özelliklere sahip çeşitli topluluklar ve manzaralar bir bölgeyi oluşturur. Devlet kurumları ve diğerleri, birden fazla kasaba, şehir, ilçe, eyalet veya ulusu kapsayan çoklu yetki alanlarını belirlemek için bölge kavramını kullanır. Çevre bilimciler, drenaj havzaları, fizyografik bölgeler, iklim bölgeleri veya fauna alanları gibi dünya yüzeyinin bölümlerine atıfta bulunarak bölgeleri tanımlar. Coğrafyacılar, bir bölgeyi, çekirdeğinde bir tür homojenliğe sahip, ancak açıkça tanımlanmış sınırları olmayan kesintisiz bir alan olarak tanımlar. Standart sözlük tanımı bile belirsizdir. Uzay yüzeyinin az çok geniş, bitişik herhangi bir parçası. Yine de, bölgeler, özellikle bölgeler veya ekobölgeler fikri önemli bir kavram sunmaktadır. Bio bölgeler ve ekobölgeler kelimeleri birbirinin yerine kullanılmıştır ancak ikincisi açıkça etkileşim halindeki biyolojik ve fiziksel sistemleri ima etmektedir. ABD Orman Servisinden biyo Robert Bailey, bir eko bölgeyi, ekosistemlerin ortak özelliklere sahip olduğu, dünya yüzeyinin herhangi bir büyük bölümü olarak açıklıyor. Benton mekâye bölgesel planlamayı belirli bir alan veya küre içinde suyun, malların veya nüfusun olası veya potansiyel hareketinin, faaliyetinin veya akışının, kaynaklardan itibaren, kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi veya görselleştirilmesi, amacın, orada, iyi bir yaşam, veya optimum insan yaşamı, için fiziksel temeli oluşturmak olarak tanımlamıştır. Mekayeye göre, kapsamlı bir düzenleme, insanın geçici ve doğaçlama düzenlemelerinden farklı olarak, doğanın kalıcı ve kapsamlı düzeninin görselleştirilmesi anlamına geliyordu. Mekaye, bu düşünceyi vurgulamak için Platon'dan alıntı yaptı, doğaya hükmetmek için önce ona itaat etmeliyiz. Mekaye, iyi yaşam veya optimum insan yaşamının amacını, ABD Kongresi'nin genel refah olarak adlandırdığı ve Thomas Jeffersons’ın ve Aristoteles'in, mutluluğun peşinde koşma olarak adlandırdığı şeyde buldu. Mekaye, bölgesel planlamanın ekoloji olduğu sonucuna vardı. Mekaye şu tanımı verdi. İnsan ekolojisi, insan organizmasının çevresiyle olan ilişkisiyle ilgilenir. Bölge, çevrenin birimidir. Planlama, insan organizmasının iyiliğini etkileyen faaliyetlerin haritalandırılmasıdır, amacı, insan ile bölge arasındaki en uygun ilişkinin uygulanması veya hayata geçirilmesidir. Kısacası bölgesel planlama, uygulamalı insan ekolojisidir. Bu bölüm, bölgenin ekolojik bir perspektiften ele alınmasıyla başlar. Ardından, bölgesel bir bakış açısıyla dil, kültür ve teknoloji konularının yanı sıra işlev, yapı ve değişim konuları ele alınır. Kenarlar, sınırlar ve ekotonlar, etkileşim ve bütünleşme alanları ve kurumlar olarak görülür. Bölgeler, onları zorlu ve ilgi çekici bir konu haline getiren çeşitli tezahürlere sahiptir. Planlama, insanların bölgesel süreçlere uyum sağlamasının bir aracı olarak işlev görür. Bölge Fikri Bölge kavramını, özellikle de ekolojik bölge kavramını ele alırken Patrick Geddes ve Louis Mumford'dan bahsetmemek mümkün değildir. Norveç'teki Oslo Üniversitesi'nde Amerikan çalışmaları kıdemli öğretim üyesi Mark Lakarelli ve Virginia'daki Old Dominion Üniversitesi'nde sanat tarihi profesörü Robert Bostovic, Mumford'un fikirlerinin entelektüel kaynaklarını araştırmışlardır. Wojtovich, özellikle İskoç biyolog, sosyolog ve şehir planlamacısı Geddes'in güçlü etkisini ortaya koymaktadır. La Carelli ise Mumford'u Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau ve Walt Whiteman'ın, Terry Tempest Williams ve Russell Scott Sanders gibi isimlerle devam eden, yeşil Amerikan edebiyat ve entelektüel geleneğine bağlamaktadır. Mumford, Amerikan edebiyat temeli olan Emerson ve diğer yazarların eserlerini, Frederick Lowmsted ve Thomas Jefferson'ın sosyopolitik mirasıyla birleştirerek, Geddes aracılığıyla Fransız coğrafyacı Frederick Le Play ve Rus PETR Kropotkin'e bağlanan bir Avrupa perspektifi oluşturdu. Geddes, bir bölgenin olumlu ve olumsuz özelliklerini belirlemeyi amaçlayan bölgesel araştırmalar yöntemini geliştirdi. Geddes'e göre her bölgenin kendine özgü iyilik mirası ve kötülük yükü vardır. Her sakin, bölgesinin sadece doğal kaynak zenginliğini, doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını değil, aynı zamanda bunun tam tersini de, yani çirkinlik, yoksulluk, suç ve adaletsizlik gibi kötülükleri de bilmeye çalışmalıdır. Vatandaş öncelikle tüm bunları son derece gerçekçi bir şekilde incelemeli, ardından da son derece idealist bir yaklaşımla iyiliği korumaya ve kötülüğü azaltmaya çalışmalıdır. Geddes, bölgesel araştırmanın yerlerin insan yerleşimini anlamak için şart olduğunu öne sürdü. Geddes'e göre, şehrin ve çevresinin tüm topografyası, geçmişe kıyasla daha kapsamlı bir şekilde, sadece alışıla gelmiş haritalar ve planlar değil, aynı zamanda kontur haritaları ve mümkünse kabartma modelleri kullanılarak dikkate alınmalıdır. Toprak ve jeoloji, iklim, yağış, rüzgarlar ve benzeri konularda da haritalar kolayca elde edilebilir veya mevcut kaynaklardan derlenebilir. Geddes tarafından ortaya atılan ve Mumford ve daha sonra Mekerk tarafından benimsenen temel kavram, bir bölgenin, parçalarının incelenmesiyle anlaşılabilecek bir varlığı temsil ettiğini savunmaktadır. Bileşenler arasında fiziksel, biyolojik, sosyal ve kültürel olgular, Leopold'un toprak piramidi yer almaktadır. Bu bileşenlerin yapısal ve işlevsel organizasyonu, yerden yere, bölgeden bölgeye değişmektedir. Mekerk, coğrafyacıların deyimiyle kronografi olarak adlandırdıkları bu tür incelemelerin, daha önce de belirtildiği gibi, katmanlı pasta gibi düzenlenmiş sistematik, kronolojik bilgi toplama yoluyla yapılması gerektiğini öne sürmüştür. Bu şekilde, kayalar gibi çevrenin daha eski ve daha sabit bileşenleri, topraklar gibi daha yeni olguların gelişimini anlamak için kullanılabilir. Bu olguların zaman içindeki etkileşimi, bölgenin doğal karakterini belirler. Dil ve suyla yolculuk. New Orleans'taki insanlar Boston'dakilerden farklı konuşur, tıpkı Sicilyalıların Benediktilerden farklı konuşması gibi. Konuşma biçimleri kısmen bölgenin özelliklerinden kaynaklanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, her biri birbirinden çok farklı özelliklere sahip iki Miami bölgesi vardır. Ohio'daki Büyük Miami Nehri Vadisi, kendilerine Tıvava adını veren Miami yerli halkı, yani bahçıvanlardan adını almıştır. 1791'de, Küçük Kaplumbağa önderliğindeki Tıvava savaşçıları, ABD ordusuna Kızılderililerin elinden alacağı en ağır yenilgiyi yaşattı. Büyük Miami Vadisi, Wisconsin buzullarının güney sınırlarında yer alır. Büyük Miami, Küçük Miami'ye kabaca paralel akar. Her ikisi de Ohio Nehri'ne dökülür. Şimdi Miami olarak adlandırılan üçüncü bir Ohio Nehri'de bir zamanlar Miami, gölün Miami'si olarak adlandırılıyordu ve kuzeye doğru İğri Gölü'ne akıyordu. Manzaraya terminal morenler, küçük dereler ve nehir vadileri hakimdir. Adena ve Hopu'l halkları, Moren'leri taklit eden, en görkemlisi yılan şeklinde olan höyükler inşa ettiler. Tepeler inşa edenler ayrıca savunma amacıyla nehirler boyunca bir kale sistemi de kurdular. Avrupalı Amerikalılar, önce Fransız kaşifler, sonra İngilizler ve daha sonra çoğunlukla Almanlar, nehir vadilerine yerleşerek tarımı kurdular ve kanallar inşa ettiler. Ohio'daki birçok yer ve kurum Miami olarak adlandırılıyor. Bunlardan biri de Oxford'daki Miami Üniversitesi, uzak bir bölgedeki başka bir üniversite şehrine açık bir gönderme. İkinci Miami bölgesi, Güney Floridan'ın büyük bir bölümünü kapsar. Georgia'daki geleneksel yurtlarından Creek halkının bir parçası olarak ayrıldıktan sonra, Seminole Kızılderilileri Everglades'te karmaşık bir kültür geliştirdiler. İspanyol sömürgeciler, kontrol için İngiliz korsanlarla rekabet etti. İlk Amerikan yerleşimlerinde siyah köleler de vardı. Seminoleler, sulak alanlar ve kıyıların hakim olduğu bir coğrafyada kaçak köleler için güvenli bir sığınak sağladılar. Daha yakın dönem yerleşimcileri arasında, çoğunlukla Orta ve Doğu Avrupa kökenli New Yorklu göçmenler ve Kübalı mülteciler bulunmaktadır. Güney Florida'daki birçok yer ve kurum, Coral Gables'taki Miami Üniversitesi de dahil olmak üzere Miami olarak adlandırılır. Birçok yerin kültürü, bölgenin doğal çevresini yansıtır. Avrupa'nın büyük bir kısmı akla geliyor, örneğin Fransa, İtalya ve İspanya. Fransa'da, İtalya'da veya İspanya'da, bir köyde oturup bölgenin kendine özgü şarabını içebilir, kendine özgü mutfağından yemekler yiyebilir, kendine özgü mimariye sahip bir yapıda veya yerel bitkilerden oluşan kendine özgü bir bahçe tasarımına sahip bir terasta vakit geçirebilirsiniz. İtalya, ancak 1861'den beri bir ulus olarak birleşmiştir. Bundan önce, birçok küçük prenslik, tüccar tımarhanesi, dükalık ve dini ve şehir devletlerine bölünmüştü. Bu bölünme, onu sık sık yabancı istilalara karşı savunmasız hale getirdi. Her istilacı dalgası, kültüre yeni unsurlar getirdi, mevcut zengin kültürlerin cazibesine kapılırken. İtalyan Yarımadası'nın ve yakındaki adaların engebeli dağlık arazisi, mal ve bilgi akışını zorlaştırdı. Sonuç olarak, bölgesel lehçeler, şaraplar ve mutfaklar gelişti. Mars’ya Hazan şunları gözlemledi. Örneğin, mutfak tarihlerinde deniz ürünlerinin büyük rol oynadığı iki kültür olan Venedik ve Napoli'nin mutfaklarını ele alalım. Venedikliler ve Napolililer kendi ana dillerinde konuşup anlaşılamadıkları gibi, Venedik'in hafif ve sade repertuarından hiçbir yemek Napoli sofrasında tanınabilir olmaz, aynı şekilde Napoli'nin canlı ve coşkulu lezzetli spesiyalitelerinden hiçbiri Venedik'te egzotik görünmez. İtalya'nın birçok bölgesi, su yönetimi teknolojilerindeki ustalığı sayesinde büyük zenginlik elde etmiştir, Venedik ve bölgesi Veneto bunun en belirgin örneğidir. Lombardiya'da ise Milano'da önemini suya borçludur. Şehir, güneydeki geniş Po nehrinin kolları olan Ticino, batıda, ve Adda, doğuda, nehirlerinin yaklaşık olarak ortasında yer almaktadır. Ticino ve Adda nehirleri, Alplerden Po nehrine su taşır ve bu nehir, Etrüskler ve Romalılar döneminden önce bile Kuzey İtalya'nın en önemli ulaşım koridoruydu. Milano, Ticino ve Adda nehirlerine ve dolayısıyla Po nehrine ve denize, teknelerin üzerinde seyahat edebilmesinden dolayı Neviglio adı verilen karmaşık bir kanal sistemiyle bağlanır. Neviglio Grande, Neviglio di Bereguardo ve Neviglio di Pavia, Ticino'ya bağlanan kanallardır, Neviglio Martesana ve Neviglio di Paderno ise Adda'ya bağlanır. Bu kanallar, yaklaşık milattan sonra 1000 yılından itibaren Milano tarafından, rakip şehir devletleri ve diğer bölgelerle, özellikle Lodi ve Pavia ile şiddetli, acımasız ve bazen de şiddet içeren bir rekabet içinde inşa edilmiştir. Nevigli, su yolları, Milano'yu Kuzey İtalya'da egemen bir konuma yükseltti. Lombardiya kanal sistemi, mükemmel bir ulaşım olanağı sağlamanın yanı sıra çiftçiler için sulama ve imalat için hidrolik enerji de sağladı. Bu ağ, kasabalarda, köylerde ve kırsal kesimde erken sanayi gelişimine olanak sağladı. Tahıl değirmenleri, bitkisel yağ piresleri, pirinç kabuklarını ayıklama havuzları, kağıt ve keçe fabrikaları, metal işleme piresleri, deri tabakaneleri. Kısacası, tüm ekonomik faaliyetler su yolları etrafında dönüyordu. Lombardiyadaki su yolu sistemi yüzyıllar boyunca gelişti. Leonardo da Vinci de dahil olmak üzere birçok mimar, mühendis ve siyasi lider tasarımına ve yapımına katkıda bulundu. Leonardo, 1482'de Dük Lodovico Esforza için çalışmak üzere Milano'ya geldi. Su akışı ve su gücüne ömür boyu ilgi duyan Leonardo, su yolu sisteminin geliştirilmesine yardımcı oldu, kilitler tasarladı ve hidroloji teorisine katkıda bulundu. Feribotu hala Leko yakınlarındaki Imbırsago'da Adda nehrini geçiyor ve Leonardo'nun suya olan hayranlığının bir hatırlatıcısı olarak duruyor. Ohio'daki Miami Vadisi ve Florida'daki Miami Metropolü de dahil olmak üzere diğer bölgeler, su yönetimi sayesinde gelişti. Ohio Eerie ve Eerie Miami kanalları, tıpkı Lombardiya için Naviglin'in yaptığı gibi, Orta Ohio'yu ticaret, imalat ve tarıma açtı. Büyük Miami Vadisi'nin ana şehri olan Dayton, sel baskınlarına yatkındı ve 1913'te seller tarafından yok edildi. Bölgenin toparlanması, şehrin etrafına bir dizi toprak baraj inşa eden Miami koruma bölgesine borçludur. Barajların arkasındaki arazi, şiddetli yağışlar sırasında dolar. Diğer zamanlarda ise bu verimli topraklar tarım için kullanılır. Toprak baraj sistemi tamamlandığından beri Dayton, sel baskınlarının olumsuz sonuçlarından korunmuştur. Florida'da, Everglades'in kurutulmasıyla Miami metropol bölgesi genişledi. ABD ordusu mühendisler birliği, verimli toprakların tarıma elverişli hale getirilmesi için karmaşık bir kanal ve set sistemi inşa etti. Su akışı azaldıkça, deniz suyu yeraltı su tabakasına girdi ve gübre akıntısı alplerin ve istilacı türlerin büyümesini teşvik etti. Bu olumsuz ekolojik sonuçlar, Everglades'te koruma ve restorasyon çalışmalarını tetikledi. Bölgeler, fizyografik özelliklerden flora ve fauna'ya kadar çeşitli doğal olaylarla tanımlanabilir. İnsan kültürlerinin teknoloji yoluyla suyu nasıl kullandığı, bölgeyi nasıl algıladığımızın temelinde yatmaktadır. Bununla birlikte, bölgeler birçok farklı bakış açısından ele alınmıştır. Mutluluğun peşinde. Avrupalıların Amerika kıtasını büyük sayılarla işgal etmeye başladığı 16. yüzyıldan önce, yerli halklar çeşitli kültürel bölgelerde yaşıyordu. Güneybatı'daki Hopi halkı, günümüzde Ohio olan bölgedeki Miami Tivava halkından veya Orta Atlantik bölgesindeki Lenny Lenape halkından açıkça farklı bir bölgede yaşıyordu. Amerikalı kaşif John Wesley Powell, çeşitli yerli halkların batıya yerleşme biçimini fark etti ve bu gözlemi, ekolojisine dayalı olarak Amerikan batısını yerleştirme planı için kullandı. Texas Üniversitesi El Paso'da eski bir sosyoloji profesörü olan Carl Friedrich Krenzel'e göre, Powell'ın 1878'de ABD kongresine sunduğu Amerikan batısı hakkındaki raporu, kurak ve yarı kurak toprakların koşullarına yakından uygun yeni arazi ve su kullanım politikalarına, Uyarlanmış bir arazi yerleşim modeline ve uyarlanmış bir kurumsal örgütlenme ve yaşam biçimine duyulan ihtiyacı vurguluyordu. Bölgesel yapı ve işlevi birbirine bağlama fikri, aralarında Benton McKay'e ve Louis Mumford'un da bulunduğu, çoğunluğu New Yorklu entelektüellerden oluşan küçük bir grubu, 1923'te Amerika Bölgesel Planlama Birliği'ni, RPA'a, kurmaya yöneltti. RPA grubunun üyelerinin geçmişleri mimariden muhasebeye kadar uzanıyordu. İlgi alanları farklı olsa da, bölgesel şehir fikri onları bir araya getirdi. Yaklaşık aynı dönemde, 1922'den itibaren, küçük bir yazar grubu, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyi için Vanderbilt Üniversitesi'nde The Fugitive adlı edebiyat dergisini kurdu. Alan Tate, Robert Penn Warren ve John Crowe Ransom, İç savaş ve sonrasında kaybolan kültürlerinin daha olumlu unsurlarını kurtarmaya çalıştılar. Bu tarımcılar özellikle topraklı olan bağları vurguladılar. Diğer güneyli akademisyenleri, özellikle de bölgeselcilik kavramını ekolojinin insan toplumuna daha geniş uygulanmasında içsel bir sosyolojik teori olarak inceleyen Howard W., Odum'u etkilediler. Odum'a göre, bir ulusun, bir bölgenin veya herhangi bir insan toplumunun öyküsü, Doğanın kaynak bahşetmesi ve bunların insanların kültürü üzerindeki etkisiyle başlar. Güneyli bölgeselciler bölgesel yeniden yapılanmayı, kurumsal kapasite geliştirmeyi ve eğitimi savundular. RPAA ya benzer bir grup, birkaç yıl sonra, 1939, San Francisco-Körfez bölgesinde kuruldu. Telesis olarak bilinen ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley ile ilişkili olan grup, Körfez bölgesinin çevresel ve kültürel niteliklerini korumayı ve geliştirmeyi amaçlıyordu. Geniş tabanlı telesis, tasarım ve planlama alanlarının karşılıklı bağımlılığını araştırdı. Grubun üyeleri başlangıçta Çiftlik Güvenlik idaresi ve Ulusal Kaynaklar Planlama Kurulu gibi yeni anlaşma kurumlarında çalışıyorlardı ve daha sonra şehir ve bölge planlama kurumlarında ve tasarım firmalarında aktif oldular. Telesis, Körfez bölgesinde önemli bir etkiye sahipti ve bölgenin yapılı çevresinin güzelliğine katkıda bulundu. Grup üyeleri arasında önde gelen akademisyenler, sanatçılar, mimarlar, avukatlar ve çevreciler yer alıyordu. Bu gruplarda yer alanlardan özellikle Benton Mekai'e, bölgesel planlamayı ekolojiyle açıkça ilişkilendirdi. Bölgesel bir bakış açısı, şehirlerin değişime ayak uydurmasını sağlayabilir. 19. yüzyılın ortalarında New York'ta, 20. yüzyılın başlarında Chicago'da veya 20. yüzyılın ortalarında Los Angeles'ta yaşadığınızı hayal edin. Roma, 1. yüzyılda veya 16. ve 17. yüzyıllarda nasıldı? Ya da altın çağındaki Amsterdam, bu şehirler ve çevrelerindeki topraklar, dramatik nüfus artışı dönemlerinin ortasında heyecan verici, yaratıcı yaşam alanları haline geldi. Bunlar, bilim, sanat ve ticaretin ilerlediği, tarihin seyrinin değiştiği zamanlardı. Bu şehirlerin her biri bölgeselcilik sayesinde gelişti. New York, Eerie kanalının inşası ve içme suyu için Hudson Nehri Havzası'nın kontrolüyle ortaya çıktı. Benzer şekilde, Roma ve Los Angeles, uzak kaynaklardan su ithal ederek gelişti. Tersine, kentsel alanların inşa edilebilmesi için bataklık Amsterdam ve Chicago'dan su çıkarılması gerekiyordu. Chicago ve Amsterdam ayrıca tarımsal hinterlandlarla olan bölgesel bağlantılardan da faydalandı. Bu tür bölgesel şehirlerde önemli sosyal ve çevresel bozulmalar yaşadı. Kirlenmiş Thames nehrini ve Londra'nın ölümcül yoğun sislerini, Chicago'nun büyük yangınını veya Paris ve diğer büyük şehirlerde onlarca insanı öldüren tüberküloz ve kolera salgınlarını düşünün. Geçmişteki hızla büyüyen şehirlerde salgınlar, savaşlar ve akciğer hastalıkları sık sık meydana geldi. Birçok durumda, bu tür felaketlerden önemli kültürel yenilikler doğdu, örneğin, aşırı kalabalığı ve güvensiz inşaatı önlemek için bina yönetmelikleri ve hastalık ile su kalitesi arasındaki ilişkiyi dikkate alan sıhhi kanalizasyon sistemleri. New York şehri kentsel park hareketini başlattı, Chicago, önemli değişim dönemlerinde büyük ölçekli, kentsel iyileştirme hareketini başlattı. Bu büyük şehirlerin hiçbiri tek başına ayakta durmuyordu, her biri su, Yiyecek ve diğer hayati ihtiyaçlar için daha geniş bir bölgeye bağımlıydı. Bu bölgesel şehirler, bu bağlantı güçlendiğinde refah içinde yaşadılar. Bu temel bağlar zayıfladığında ise gerilediler. Su havzaları, Mekaye ve RPA'daki meslektaşlarının savunduğu gibi bölgesel planlamayı genellikle bölge kelimesinin anlamının zaten var olduğu varsayımıyla yürütürüz. Bu terimin yorumu farklılık gösterir. Bölgeler, onları tanımlayan kişiye bağlı olarak siyasi, biyofiziksel, sosyo-kültürel ve veya ekonomik sınırlara sahip olabilir. Sonuç olarak, bu sınırları temsil eden haritalar çeşitli akademik disiplinler ve devlet kurumları arasında farklılık gösterir. Siyasi düzenleyici bölgeler en hızlı ve en kolay tanımlananlardır. Çoğu harita, hükümet yetki alanlarını belirtir. Siyasi bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyalet. İlçe ve kasaba sınırları gibi basitçe sivil bölümlerdir. Diğer ülkelerde benzer sivil bölümlere sahiptir ancak yetki alanı adları ülkeden ülkeye değişir. İtalya ve İspanya'da bölgeler, Amerikan eyaletleri ve Fransız illerine bazı benzerlikler gösteren bir hükümet düzeyi oluşturur. Sivil bölümler bir dizi temel düzenleyici işlevi sınırlandırsa da, imar, alt bölümleme yönetmelikleri ve bina kodları ABD örnekleridir. Diğer düzenleyici kurumların müdahalesi veya örtüşmesi söz konusu olabilir ve bölgesel planlamada dikkate alınması gerekir. Bazı metropol bölgeleri, ulaşım, su ve, veya açık alan sistemlerinin planlanması için etkili siyasi organlar oluşturmaktadır. Portland, Oregon metrosu, arazi kullanımı ve ulaşım planlarının koordinasyonu yoluyla bölgesel büyümeyi yönlendiren bir kurumun iyi bir örneğidir. RPA'nın bölgesel şehirleri savunmasına atıfta bulunarak, Peter Keltorpe ve William Fulton, metropol bölgelerinin ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak tutarlı mahalleler ve topluluklardan oluşan bütünleşik bir birim olarak görülmesi gerektiği görüşünü yenilediler. Seçilmiş bir bölgesel yönetim kuruluşu olarak metro, 3 ilçe, 24 şehir ve 1,3 milyon kişiden oluşan Portland metropol bölgesi için böyle bir platform sağlamaktadır. Metronun büyümeyi yönlendirme yeteneği, konut ve arazi kullanım hedeflerinin yanı sıra kentsel büyüme sınırlarını da içeren kapsamlı planlar gerektiren Oregon'un güçlü eyalet çapındaki planlama yasasından kaynaklanmaktadır. Planlamacılar ve doğal kaynak yöneticileri sıklıkla biyofiziksel bölgeleri kullanırlar. Örneğin, 1930'lardan beri ABD Tarım Bakanlığı, koruma ve sel kontrolü planlaması için su havzalarını kullanmaktadır. Benzer şekilde, ABD Çevre Koruma Ajansı bölgesel planlama için su havzalarını teşvik etmekte ve su havzanızı keşfedin adlı bir web sitesi bulundurmaktadır. Bu tür biyofiziksel bölge su havzası dünyanın birçok yerinde eyalet ve il doğal kaynak yöneticileri arasında popülerdir. Biyofiziksel bölgeler, bir havza gibi belirli bir alanda mevcut olan etkileşimli biyolojik ve fiziksel olayların örüntüsü olarak tanımlanabilir. Hem tamamen fiziksel hem de daha karmaşık ekolojik bölgeler haritalandırılmıştır. Örneğin, havzalar, topografik haritada izlenmesi nispeten kolay olan drenaj desenleri izlenerek haritalandırılır. Ekolojik bölgeler, yükseklik, eğim yönü ve iklim gibi fiziksel bilgilerin yanı sıra bitki ve hayvan türlerinin dağılımının haritalandırılması yoluyla belirlenir. Bailey, iklimin ekolojik bölgelerin tanımlanmasında birinci rol oynadığını savunmaktadır, iklim, enerji ve su kaynağı olarak, ekosistem dağılımı için birinci kontrol görevi görür. İklim değiştikçe ekosistemlerde değişir. Sonuç olarak, hava koşulları ekosistem haritalamasında ve doğal kaynak yönetiminde önemli bir rol oynar. Örneğin, havzalar sel kontrolü yönetimi ve su kalitesi planlaması için kullanılabilir. Her iki amaç içinde, bir havzada düşen yağış miktarının, nereye düştüğünün ve nasıl aktığının haritalandırılması, sel modellerinin ve su kirliliği seviyelerinin anlaşılmasına yardımcı olur. Sosyokültürel bölgeler, tanımlanması ve haritalandırılması zor bir kavramdır. Biyofiziksel bölgeleri oluşturan birçok olgunun aksine, çok çeşitli sosyal özelliklere sahip insanlar tek bir yerleşim alanını paylaşabilir. İnsan grupları nispeten bağımsız olarak bir arada yaşayabilir, ancak bir tür karşılıklı bağımlılık daha yaygındır. Hem bağımsızlık hem de karşılıklı bağımlılık, sosyo-kültürel bir bölgeyi tanımlamada yararlı olabilir. Mevsimlere bağlı insan hareketleri, farklı nüfusların yılın farklı zamanlarında aynı alanı işgal edebileceği anlamına da gelir. Örneğin, idaho'lu bir çiftçi, sonbaharda hayvanlarını yüksek dağlardan daha sıcak olan daha alçak rakımlara taşır. Kışın ise aynı Idaho dağları, daha alçak rakımlarda bulunan yerleşim yerlerinden kayakçıları kendine çeker. Pensilvanya Eyalet Üniversitesi coğrafyacısı Wilbur Zelinski, bölgelerin sosyal ve kültürel bileşenlerini tanımlamak için yerel bölgelerin daha yaygın kullanımını savundu. Temelde, yerel veya yaygın olarak bilinen bir bölge, yerli halkın mekansal algısını temsil eder. Yerel bölgeler yaygın olarak bilindiği ve zaman içinde yerel olarak geliştiği için, popüler bölgeler olarak görülebilirler. Zelinski, bölgesel, etnik ve tarihsel soruların yerel bölgeleri inceleyerek yanıtlanabileceğini öne sürüyor. Popüler bölgeler Avrupa'da iyi bilinirken, İtalya, Fransa ve İspanya'dakiler iyi örneklerdir. Kuzey Amerika'da bu kadar yaygın olarak tanınmamaktadır. Birkaç Amerikalı yazar, Ernest Colin San Francisco-Körfez bölgesinden Alaska'ya kadar uzanan Ekotopyası ve Joel Gary'un'un Kuzey Amerika'nın 9 ulusu gibi popüler bölgeler önermiştir. İşlevsel olarak, ekonomik bölgeler sosyokültürel bölgelerle örtüşmektedir. Genellikle ekonomik süreçler, metropol bölgelerdeki sosyal süreçlere bakış açımızı domine eder. Örneğin, metropol bölgeler günlük işe gidiş gelişler, gazete tirajı, konut piyasaları ve veya spor takımları gibi faktörlerle tanımlanabilir. Bölgeler, ekonomik sağlıkları nedeniyle de markalaştırılabilir, örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey doğusundaki sanayi gerilemesi içindeki pas kuşağı ve güney ve batıdaki güçlü güneş kuşağı gibi. Tarım bölgeleri, bu türün ortak bir sınırlandırması olarak ortaya çıkar ve genellikle tüm bölgesel tiplerin bir sentezi olarak kabul edilir. Tarımın temel kaynakları, toprak, su ve bitkiler gibi biyofiziksel faktörleri ve insanlar gibi sosyokültürel faktörü kapsar, iklim ise gıda ve lif üretiminde bir bağlantı, bir tür tesadüf unsuru sağlar. Sıklıkla, tarım terimleri, daha bütünleyici bölgesel tiplerin eş anlamlısı olarak kullanılır, örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusu için pamuk kuşağı ve orta batı için Mısır kuşağı veya daha da spesifik olarak, Kaliforniya'nın Napa Vadisi ve Kentucky çayırları. Fotoğrafçılar ve şairler, bölgeleri genellikle bizden daha ince ayrıntılarla takdir eder ve keşfederler. Çevremizi daha derinlemesine görmemizi sağlayan imgeler ve dil kullanırlar. Fotoğrafçılıkta ışık, enlem ve boylamla değişir. Işık ölçerler, fotoğrafçının objektifin açıklığını yere ve günün saatine göre ayarlamasına yardımcı olur. Arizona'da sabahın erken saatlerinde çekilen bir fotoğraf, aynı saatte Hollanda'da çekilen bir fotoğraftan farklı olacaktır. Fotoğrafçılar, bu farklılıkları manipüle ederek çöl güneybatısı ve Hollanda ovaları hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarabilirler. Benzer şekilde, şairler uzun zamandır bölgeselciliğin önemini kabul etmişlerdir. Örneğin T.S. Eliot, kültürü tanımlama girişiminde, birlik ve çeşitliliği incelemek için bölgenin özellikle yararlı bir fikir olduğunu düşünmüştür, kültürün ekolojisine yeterince dikkat etmedik, bu bölgesel sorun, en iyi bildiğimiz sınırlı alanlardaki birlik ve çeşitlilik sorusuna dikkatimizi vererek en iyi şekilde ele alınabilir, ancak bölgesel sorun daha geniş bir bağlamda görülmelidir. Kentakili şair Wendell Berry, bölgeyi şu şekilde tanımlar. Benim benimsediğim bölgeselcilik, basitçe kendi bilincinde olan yerel yaşam olarak tanımlanabilir. Bu, bir bölgeye dair mitlerin ve klişelerin yerine, yaşanılan ve yaşanması amaçlanan yerin yaşamına dair özel bir bilgi birikimini koymayı amaçlar. Benzer şekilde, özellikle Sierra ormanları olmak üzere Kuzey Kaliforniya'nın biyomlarıyla güçlü bir bağ kuran şair Gary S.N.Y. der, İnsanlığın karşılaştığı sorunların en azından kısmen çözümü için bölgeselciliğe geri dönülmesini uzun zamandır savunmaktadır, İnsanlar bir bölge duygusu ve bir bölge içinde nelerin mümkün olduğunu öğrenmelidir. Bölgesel bilgi konusunda son derece yetersiziz. Bir bölgede nasıl nazikçe, kolayca ve yıllık maksimum verimlilikte yaşanacağını öğrenmek uzun zaman alır. William Carlos Williams belki de ilk Amerikalı şair biyobölgeciydi, ya da en azından Lawrence Buell böyle olduğunu öne sürüyor. Buell, Williams'ın New Jersey merkezli biyobölgeciliğini kendisinden önce gelen Walt Whiteman'a ve Berry S.N.Y. Der ve diğer çağdaş şairlere bağlıyor. Buell, Snyder'ın geleneksel ekolojiden gelen imgeleri yeni olanlarla harmanladığını aktarıyor, Mekan önce otlaklar, sonra kozalaklı ağaçlar, sonra kayın ve kara ağaçlar olacak. Ve sonra ekilecek, asfaltlanacak, ilaçlanacak, barajlanacak, düzeltilecek, inşa edilecek. Geri SNY der, yeryüzünü yeniden yaşanabilir kılmak için biyolojik bölgeleri bir bağlam olarak savunmaktadır. Bu bölgeler flora ve faunalarıyla tanımlanır. Santa Fe'li peyzaj mimarı Claire Reininger'in açıkladığı gibi Biyolojik bölgeler Yunanca bio yaşam, ve Latince regio (bölge) kelimelerinden türetilen yaşam alanlarıdır. Yazar Körp Patrick Sale, biyo bölgeleri daha da detaylandırarak, dünya yüzeyinin kabaca sınırları insan müdahalesinden ziyade doğal özellikler tarafından belirlenen filora, fauna, su, iklim, toprak yer şekilleri ve bu özelliklerin ortaya çıkardığı insan yerleşimleri ve kültürlerinin belirli nitelikleriyle diğer alanlardan ayırt edilebilen bir parçası olarak tanımlar, yıldız yıldız. Bio bölgeleri, insan etkileşimleri de dahil olmak üzere etkileşimleri açıkça dikkate alacak şekilde genişletmek, bizi bir kez daha ekobölge kavramına geri götürür. Bu durumda bio bölgeler yaşam biçimleriyle, ekobölgeler ise sistem etkileşimleriyle tanımlanır. Bir bölge, birçok olgu ve süreci içeren karmaşık bir varlık oluşturur. Bu olgu ve süreçler hakkındaki bilgilerin faydalı olabilmesi için düzenlenmesi gerekir. Bu, merkezlerin ve sınırların belirlenmesini, hiyerarşik sınıflandırmaları ve karşılıklı ilişkileri içerir. Haritada, bölgesel sınır çizgileri ister su havzaları, ister yetki alanları, isterse gazete tirajları olsun dikkatlice gösterilebilir. Bu tür sınırlar, sembolize ettikleri bölgelerden daha gerçekçi görünme ve gerçek bağlantı ve ayrılıklardan dikkati dağıtma eğilimindedir. Sınırlar, planlama amacıyla çoğunlukla siyasi süreç yoluyla belirlenir. Planlama için hedefler çeşitli şekillerde belirlenebilir ve bu hedefler, bölgesel ve diğer düzeylerdeki planlamanın iyi bilinen bir sorunu olan düzensiz sınırlara yol açar. Bölgesel planların hazırlanmasında ve özellikle uygulanmasında önemli bir zorluk, çoğu gerçek birimin nadiren hükümet yetki alanlarıyla örtüşmesidir. New York, Los Angeles, Londra, Tokyo ve Paris metropollerinin sınırları diğer belediyeleri kapsar ve ek yetki alanlarıyla örtüşür. Nehir havzaları nadiren tamamen tek bir eyalet veya il içinde yer alır ve birçoğu, örneğin Ren, Rio Grande, Yukon ve Kongo, uluslararası sınırları geçer. Yetkisel açıdan zorlu olsa da, nehir havzaları veya sıklıkla adlandırıldığı gibi su toplama havzaları, bölgesel planlama için ideal bir birim olarak sıklıkla savunulmaktadır. Örneğin, Howard W. Odum'un tanınmış ekolojist oğullarından Eugene, nehir havzalarının çeşitli ekosistemleri ve manzaraları kapsadığı için kullanılmasını desteklemektedir. Dahası, Ulusal Bilimler Akademisi Ulusal Araştırma Konseyi şunları belirtmektedir. Havza ölçeğinde su kaynaklarını yönetmek, zor olsa da, su kaynaklarına yönelik birçok, bazen de birbiriyle çelişen talebi dengeleme potansiyeli sunmaktadır. Havza yaklaşımı, yüksek araziler ve aşağı havza alanları ile yüzey ve yer altı suları arasındaki bağlantıları kabul eder ve bir alandaki sorunları çözme girişimlerinin diğer alanlarda sorunlara yol açma olasılığını azaltır. Havza yönetimi, belirli bir arazi alanında, havza, meydana gelen ve su üzerinde etkisi olan veya sudan etkilenen tüm çeşitli insan faaliyetlerini bütünleyici bir şekilde düşünme biçimidir. Su havzaları, drenajın yönünü gösterir. Su bu yöne veya o yöne doğru akar. Jeolojik veya bitki örtüsüyle ilgili güçler bu yöne etkiler. İnsanlar hayatlarında benzer su havzalarıyla karşı karşıya kalırlar. Burada mı yoksa orada mı yaşayacaklar? Amerika Birleşik Devletleri'nde güney veya kuzey, kuzeybatı veya güneybatı farklı seçimler, farklı yaşam biçimleri sunar. Ancak bu seçimler derin güçlerden etkilenir. Bir Jersey kızı hiç bahçe eyaletinden ayrılır mı? Bir topluluğun, Po, Vistula veya Raritan gibi kendi doğal drenaj havzasının akışından ayrılması kaç nesil sürer? Kurumsal hafızalar. Bölge hem ayrımcı bir araç hem de bütünleştirici bir kavram sunar. Fraksiyonculuk, her zaman olduğu gibi, çağdaş insan ilişkileri için bir meydan okuma oluşturmaktadır. Bölgenin gerçekçi bir anlayışı bütünleştirici bir faktör olabilir ve liderlerin çatışmaları çözmesine yardımcı olabilir. Kimlik de aynı şekilde her zaman bir insan sorunu olmuştur, ancak özellikle modern dünyanın kitle toplumlarında bu durum daha da belirgindir. Bu nedenle, bir bölgenin popüler veya hatta mitolojik bir formülasyonu, grup ayrımcılığında bir faktör olabilir ve böylece ayırt etmeye ve kimliği oluşturmaya yardımcı olabilir. Ben Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıyım ifadesi, konuşmacıyı dünyadaki diğerlerinden ayırmak için bölgesel bir beyan örneğidir, ancak aynı zamanda konuşmacıyı o ülkenin diğer vatandaşlarıyla bütünleştirir, hem ayrılık hem de bütünleşme yoluyla kimlik oluşturur. Başka bir düzeyde, ben bir Yanke Doodle dendiğim veya Teksas'la uğraşmayın iddiası, aynı amaca aynı şekilde, ancak daha da bölgesel olarak tanımlanmış şekilde hizmet eder. Bu tür beyanlar bir yönde ayrımcılık yaratırken diğer yönde kimlik sağlar. İnsan ekolojisi, parçalar ve bütünler arasındaki ilişkilerin incelenmesi olarak, bölgesel türlerin, yapının ve karmaşıklığın bütünleştirilmesine yönelik bir anahtar sunabilir. Bir bölge, ekolojik olarak düşünmek ve planlamak için gereken senteze doğru ilerleyen çok disiplinli araştırmalar için bir çerçeve olarak görülebilir. İnsan ekolojisi, insanların birbirleriyle ve çevrelerinin tüm bileşenleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu ele alır. Bölgesel etkileşim, hem temel bir kavram hem de açıklayıcı bir araç olarak ele alınabilir. Gerald yang'ın insan etkileşimlerini açıkladığı gibi, insan ekolojisinde, insanların birbirleriyle ve çevre yıl etkileşim biçimi, bir dizi temel ilişkiyi tanımlar. Etkileşim, bir bölgeye ait olma duygusunu ölçer, kimlik ile yabancılaşma, hatta çevreden yabancılaşmayı etkiler. Yükümlülük, sorumluluk ve yükümlülük sistemi etkileşim yoluyla tanımlanır. Bu süreç, bağımsızlık ruhuyla gelişen özel çıkarların aksine, kamu yararını belirleyici hale gelmiştir. Tarihsel etkileşimler bölgesel kimliği açıklamaya yardımcı olur. Geçmiş, İtalya ve İspanya'nın nasıl bölgeler adı verilen yönetim birimleri haline geldiğini göstermektedir. Örneğin, İtalya'nın Lombardiya bölgesini ele alalım, bu bölge, adını Roma'yı işgal eden ve Kuzey İtalya'nın nehir vadilerinde kalan lombardlardan almıştır. İtalyanca'da Lombardiye olarak adlandırılan bu bölge, geçmişteki bağlılıkların ve kontrollerin bir karışımı olup, bölgenin günümüzdeki yapısını şekillendirmiştir. Komşu kasabalar bir zamanlar Venedik Cumhuriyeti'nin, Milano Dükalığı'nın veya Vatikan'ın bir parçasıydı ve bazen yetki alanları sürekli olarak tersine dönüyordu. Daha geniş ölçekte, bölgenin çeşitli kısımları Fransa, İspanya ve Avusturyalılar tarafından kontrol ediliyordu. Dışarıdan yönetim dayatıldıkça ve içeriden parçalandıkça, bölge ekonomik bir güç merkezi olarak ortaya çıktı. Genel olarak Lombardiya ve başkenti Milano, ticaret ve sanayide bir yenilikçi haline geldi. İspanya'nın Kastilya ve Leon bölgesi, tarihi nedeniyle bölünmüş bir kimliğe sahip bir örnek teşkil etmektedir. Endülüs Araplarının ayrılmasından sonra, Kastilya ve Leon bölgesi İspanya'nın sağlam bir parçası olarak kalmış, ancak birleşik bir bölge olmamıştır. Antik Roma kenti Leon, Orta Çağ'da bir krallığın başkentiydi. Leon, İber Yarımadası'nda Hristiyanların İslam'a karşı zaferinde önemli bir rol oynamıştır. Bölgenin mevcut başkenti Valladolid, Leon'dan çok daha az bilinmektedir ve Leon vatandaşları, daha sanayileşmiş komşularına siyasi olarak ikinci planda kalmaktan hoşlanmamaktadır. Leon'un Kastilya'dan ayrılması yönünde çağrılar bulunmaktadır. İspanya içindeki Basklar ve Katalanlar arasındaki bölgesel farklılıklar daha iyi bilinmektedir ancak Kastilya ve Leon'un temel bölgesinde bile fayhatları mevcuttur. İspanya ve İtalya'daki bölgeler arasındaki ayrılıklara rağmen bölgeler resmi kurumlar olarak varlıklarını sürdürmektedir. Bölgeler kendi içlerinde ve diğer bölgelerle etkileşim halindedir. Tarihsel koşulları çağdaş bir kimliğe dönüştüren bütünleştirici mekanizmalar oluştururlar. Bölgeler, hafızayı hem resmi hem de gayri resmi olarak kurumsallaştırır. İngiliz General William Howe, Philadelphia'yı ele geçirme arayışında, Brandywine Vadisi'nde George Washington'un birliklerini kuşattı. Vadi, Philadelphia bölgesinin batı kısmını oluşturur ve hem bölgenin elit kesimine hem de güneydeki Wilmington'ın elitlerine ev sahipliği yapar. Vadinin pastoral kırsallığı, eserleri sanatlarına adanmış bir kurumda sergilenen çeşitli vayıtlar tarafından yakalanmıştır. Çeşitli gönüllü dernekler, Brandywine Vadisi'nin çevresel kalitesini korumaya çalışmaktadır. Bu gruplar, devlet kurumlarıyla işbirliği yapmakta ve onlara meydan okumaktadır. Brandywine savaş alanı, ziyaretçilere ve bölge sakinlerine ulusun doğuşundaki bölgesel rolü hatırlatmaktadır. Pierre Dupont ve ailesi tarafından Brandywine'ın Pensilvanya bölümünde oluşturulan Longwood bahçeleri, bitkilerin düzeni kadar karmaşık bir Fransız geçmişine bağlantı sağlamaktadır. Kurumlar, geçmişin anılarını korurken aynı zamanda gelecek için yeni mitler ve efsaneler yaratmaktadır. Mekanları birleştirmek Toskana ve Sicilya, Vermont ve New Mexico veya Quebec ve Britanya Kolombiyası, bu bölgelerin, bu yargı birimlerinin isimleri bile farklılıkları gösteriyor. Toskanalılar kökenlerini Etrüsk'lere, Sicilyalılar Fenikelilere dayandırıyor. Vermont, New England'da, New Mexico ise bir zamanlar yeni İspanya'nın bir parçasıydı. Quebec, Fransız kimliğini kutluyor, Britanya Kolombiyası'nın yönelimi ise, Son zamanlarda eklenen Çin etkisiyle birlikte, oldukça açık. Bölgeler, daha büyük uluslar içinde lehçeler aracılığıyla çeşitlilik sergiler. Bölgelerin belirgin merkezleri ancak belirsiz kenarları vardır. Dil çeşitliliği, merkezden ziyade kenarlarda daha belirgin olabilir. Dil ve lehçe çeşitliliği, bölgeler arasındaki ekotonlarda özellikle belirgin olabilir. Meksika-ABD sınırı, ulusal sınırın her iki tarafında da hem Sörveza hem de bir siparişinin ardından Tank veya Gracias'ın geldiği böyle ekotonlara sahiptir. Benzer şekilde, Hollanda kıyılarındaki Wedden Denizi adalarında, Hollandaca İngilizceye dönüşürken Brood Bread Kas ise Cheese olur. Yine ABD-Meksika sınırı boyunca Spanglish gibi tamamen yeni kombinasyonlarda oluşturulabilir. Kevin LYNCH, bölgesel metropol biçiminin en önemli unsurlarından biri olarak çeşitliliği öne sürdü. Bölgesel çeşitliliği, tesis ve faaliyetlerin geniş bir yelpazesi olup, bu çeşitliliklerin mekanda oldukça ince bir şekilde harmanlanması olarak tanımladı. Bir bölgenin kalabalık sokaklarıyla tezat oluşturacak açık alanlara ihtiyacı vardır. Homojen bölgeler, sürdürülemez bir kırılganlık ve donukluk yayar. Çünkü, başka bir neden olmasa bile, onu korumanın bir anlamı yoktur. New York Metropol Bölgesi, linçin tanımına kesinlikle uymaktadır. Bölge 3 eyaletin bir kısmını kapsamakta ve yaklaşık 20 milyon insana ev sahipliği yapmaktadır. Manzaralar, New Jersey'nin yaylalarından Long Island'ın plajlarına ve Manhattan'ın şehir sokaklarına kadar çeşitlilik göstermektedir. Yaklaşık 1500 şehir, kasaba ve köy arasında Connecticut ve New Jersey'deki birçok yeşil banyo ile tarımsal mirasa bağlı küçük kasabalarda bulunmaktadır. Bölge, zengin vadilere sahiptir, Hudson Nehri, New Jersey'nin daha küçük nehirleri ve Wall Street'in yarattığı kanyonlar. New York Metropol bölgesinde yaşayan insanlar, kökenlerini dünyanın her köşesine kadar takip edebilirler. Diller ve mutfaklar bu incelikli karışımda iç içe geçmiştir. En zengin ve en yoksul Amerikalıların bazıları burada yaşamaktadır. Şehrin sokaklarında en şık giyinenlerin yanı sıra, dinlerinin dikte ettiği kıyafetleri ortaçağdan kalma gibi görünen kişiler de dolaşmaktadır. Eğer Amerika bir erime potasıysa, New York bölgesi de topaklı bir yahni gibidir. Etnik çeşitlilik, daha büyük çorbaya karışmamıştır. Farklılıklar devam etmekte ve canlı bir insan ve mekan karışımına yol açmaktadır. Gertrude Stein'in orada hiçbir şey yok diye tanımladığı Oakland'ın aksine, New York bölgesinde her şey mevcuttur. Bölgesel planlama. Sanatçılar, yazarlar, tasarımcılar ve mimarlar uyum biçimlerini ifade edebilirler. İfadeleri, bir bölgeye kimlik kazandırarak gelecekteki uyumları şekillendirebilir. Antoni Gaudi'nin çarpıcı izi Barcelona'da açıkça görülmektedir. Katalan milliyetçisi Gaudi'nin çalışmaları, bölgenin manzarasını yansıtmayı başarırken aynı zamanda sonraki tüm uyumları etkileyen yeni bir ifade biçimi yaratmaktadır. Doğa ve mistisizm, El Templo de La Sagrada Familia'nın kulelerinde ve Park Güell'ün seramik banklarında birleşir. Barcelona veya Katalonya'yı Gaudi'nin parlak bölgeselciliğini hayal etmeden düşünmek mümkün değildir. Kevin LYNCH'de bölgesel metropol biçimi için uyarlanabilirliği çok önemli bir unsur olarak değerlendirmiştir. Canlı bölgeleri, yeni işlevlere uyum sağlama maliyeti düşük ve ani şokları abzurbe edebilme yeteneğine sahip bölgeler olarak tanımlamıştır. Donuk bölgeler körelmeye meyillidir, zeki bölgeler ise diğer tüm bölgelere meydan okur. Planlamanın yaygın bir tanımı, rekabet eden güçler arasında denge ve uyumun sağlanmasını amaç edinen bir tanı MDR, bu da yine birim ve bütün arasındaki çatışma sorunu olarak tanımlanabilir. Bu anlamda, bölge özellikle uygun bir ölçektir çünkü Howard W., Odom'un da belirttiği gibi, bölgecilik her zaman iki yönlü bir kavramdır. Bölge evet, ama öncelikle bütünün bileşik bir birimi olarak bölge, yani bölgeler, bir kez kabul edildiklerinde, parça bütün sorununu hatırlatan bir yoldur, öncelikle bölgeyi ilgilendiren şey ile bölgenin diğer bölgelerle ilişkisi veya bölgenin bir bütün yapıdaki yeri ile ilgili olan şey arasında ayrım yapmalıyız. 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'da bölgesel planlama, bölgeselcilik, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerde çeşitli zamanlarda ve farklı şekillerde planlamayı etkilemiştir. Mumford, Mekaye ve diğerleri tarafından geliştirilen bölgeselcilik fikirleri, Franklin D. Roosevelt'in 1930'lardaki yeni düzeni sırasında geniş çapta benimsenmiştir. Yeni düzenin bölgesel planlama programları, Büyük Buhran'ın yol açtığı insan acılarına yanıt olarak hayata geçirilmiştir. Bu çabalar, 20. yüzyılda bölgesel planlamanın iki büyük gelişmesinden ilkini işaret etmiştir. Bu tür programlara örnek olarak Tennessee Vadisi Otoritesi, Klambiya Havzası Sulama Projesi ve Yeşil Kuşak Yeni Şehirleri verilebilir. Diğer ülkelerde insan ve doğal kaynakların sosyal amaçlar için kullanılmasını içeren benzer projelere girişmiştir. Avrupa genelinde yol yapımı, elektrik ve telefon şebekesi genişletme ve su ve kanalizasyon inşaatı önemli ölçüde ilgi görmüştür. Hollanda'daki Zuiderzee ıslah çalışmaları, iddialı ve büyük ölçekli planlamanın dikkate değer bir örneğidir. Hollandalı şehir planlamacıları ve mühendisler, bir iç denizi, Zuiderzee ve sel baskınlarına yatkın kıyı şeritlerini verimli tarım arazileri ve planlı yeni yerleşim yerleri içeren yeni topraklara dönüştürdüler. Tennessee Vadisi Otoritesi, TVA Amerika Birleşik Devletleri'nde veya uluslararası alanda bölgesel planlamanın en başarılı örneklerinden biridir. TVA, hükümet düzeyleri arasında işbirliğini ve vatandaşlar için çok yönlü faydalar sağlamayı vurgular. TVA'nın yetki alanı genellikle Tennessee Nehri'nin drenaj havzasıyla sınırlıdır. Ancak bazı faaliyetleri bunun ötesine uzanmaktadır. Sonuç olarak, TVA, Eugene Odum'un nehir havzalarının planlamanın en uygun birimi olarak kullanılması idealine bir model oluşturmaktadır. Yaklaşık 41 bin mil kare, (106.149 kilometre kare, alana sahip Tennessee Nehri Drenaj Havzası, 7 eyaletin, Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, Kuzey Carolina, Tennessee ve Virginia, bazı kısımlarını kapsamaktadır. TVA'yı ele almadan önce, ilk başkanı Arthur E., Morgan'ı ve bu projeye olan etkisini belirtmek yerinde olacaktır. Hümanist bir mühendis olan Morgan, Cincinnati'de doğmuş ve Miami Koruma Bölgesi'nin baş mühendisi ve organizatörü, daha sonra da Antioh Koleji'nin başkanı olarak görev yapmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, Miami Koruma Bölgesi, 1913'teki yıkıcı sellerin Dayton'ı yok etmesinin ardından kurulmuştur. John Hay, Peterson, Edward Deeds ve Charles Kettering de dahil olmak üzere şehrin iş dünyası liderleri, felaket sırasında birçok belediye reformunu hayata geçirmek için bir araya gelmişlerdir. Bu liderler, şehri gelecekteki sellerden korumak için bir plan geliştirmesi amacıyla Morgan'ı görevlendirmişlerdir. Morgan, beş toprak barajdan oluşan bir sistem tasarlamıştır. Her barajın arkasında, sel zamanlarında su toplama havzası görevi görecek geniş açık alanlar yer almaktadır. Miami Koruma Bölgesi, bu arazide tarım ve rekreasyona izin verilen ancak hiçbir yapının inşasına izin verilmeyen irtifak hakları satın almıştır. Bugün bu sistem, Dayton için bir açık alan ağı sağlamakta ve yaklaşık bir asırdır sel büyük hasara yol açmamıştır. Morgan bu pratik deneyimini ve bölgeselcilik felsefesini TVA'ya getirdi, ancak belki de biraz fazla idealistti, çünkü ilkeler üzerindeki anlaşmazlıklar 1938'de Başkan Roosevelt tarafından görevden alınmasına yol açtı. ABD Kongresi, ülkeyi büyük buhranın derinliklerinden çıkarmak için Roosevelt'in yeni düzeninin bir parçası olarak 1933'te TVA'yı kurdu. Başkan Roosevelt, kongreden hükümetin gücüne sahip ancak özel bir işletmenin esnekliğine ve girişimciliğine sahip bir kurum oluşturmasını istedi. Bu yenilikçi yasa kapsamında, Tennessee Nehri Havzası için geniş kapsamlı bir plan önerildi. Kongre, tüm bölge halkının ekonomik ve sosyal refahını teşvik etmek için yarı bağımsız bir otorite kurdu. Bölgenin zengin kereste ve petrol kaynakları acımasızca sömürülmüştü, bu da harap bir manzara ve ekonomik olarak çökmüş bir nüfus bırakmıştı. Bölge halkı, Büyük Buhranın zirvesinde Amerika Birleşik Devletlerindeki en yoksullar arasındaydı. 1933 tarihli yasa, suyun bölgeyi canlandırmak için kullanılabilecek temel bir kaynak olarak potansiyelini kabul etti. TVA'ya verilen üç temel yetki, sel kontrolü, ulaşım geliştirme ve hidroelektrik enerji üretimiydi. Sonuç olarak, otorite çok amaçlı olarak tasarlandı. Çok amaçlı kullanım planı, 3 temel amacın ötesine geçerek ağaçlandırma, toprak koruma, açık hava rekreasyonu, yeni topluluk inşası, verimsiz tarım arazilerinin ıslahı ve gübre üretimi gibi alanları da kapsadı. Yeni düzen yasalarının bir ürünü olan ikinci bir bölgesel girişim de, Washington eyaletinin doğu orta kesiminde yer alan Columbia havzası sulama projesiydi. TVA gibi, bu projede kapsamlı planlama yoluyla su kaynaklarının sosyal amaçlar için kullanılmasını içeriyordu. Projenin genel yetkilendirmesi 1933 tarihli Ulusal Sanayi Kurtarma Yasası'ndan, özel proje yetkilendirmesi ise 1937 tarihli Nehirler ve Limanlar Yasası ve 1943 tarihli Klambiya Havzası Yasası'ndan geliyordu. Proje, TVA gibi, sulama, enerji üretimi, navigasyon, akarsu akışının düzenlenmesi, sel kontrolü ve rekreasyon gibi çeşitli amaçları kapsıyordu. Proje öncesinde Columbia Havzası, seyrek nüfuslu bir çöl bölgesiydi. 19. yüzyılın sonlarından itibaren bölgeye yerleşme girişimleri, su kıtlığı ve uygun sulama teknolojisinin eksikliği nedeniyle başarısız olmuştu, ancak akarsulara yakın araziler başarıyla yerleşime açılmıştı. Sulama Grand Coulee barajının 1934'te başlayan bir diğer yeni anlaşma projesi inşasıyla mümkün hale geldi. 1930'lardan itibaren yaklaşık 1,1 milyon dönümlük 445.500 hektar bir alanı kapsayan Columbia Havzası projesinin planlamasına büyük çaba harcandı. Planlama faaliyetleri, Columbia Havzası'nın kapsamlı kaynak envanterlerini, arazi sınıflandırmasını, uygunluk analizini, optimum çiftlik büyüklüklerinin belirlenmesini ve ekonomik ve ulaşım çalışmalarını kapsıyordu. ABD Su Kaynakları Yönetimi Bürosu, projenin güçlü bir destekçisi olan İçişleri Bakanı Harold Ickes'in liderliğinde planlama çalışmalarını koordine etti. Federal, Eyalet, Bölgesel ve Yerel Kurumların Ortak Girişimi Klambiya Havzası Ortak Araştırmaları olarak adlandırıldı. Klambiya Havzası Ortak Araştırmaları 1939'da başladı ve 1942'de tamamlandı, bu çalışmalar sonucunda 1941 ile 1946 yılları arasında çeşitli raporlar yayınlandı. 40 federal, eyalet, yerel ve özel kuruluşu temsil eden 300 kişi, 16 bölümdeki 28 ayrı soruna odaklanan bu çalışmalara katıldı. Bu çabalar, kalkınma ve yerleşim için genel ve kapsamlı bir plan oluşturdu ve 1943 tarihli Columbia Havzası yasasının temelini oluşturdu. 1941'de Grand Cue Barajı'nın tamamlanmasının ardından, Columbia Havzası 1948'de ilk suyunu aldı ve kalkınma 1980'lere kadar devam etti. 1990’ların başlarında çevresel kaygılar nedeniyle sulama geliştirme çalışmaları durduruldu. O zamandan beri balık ve yaban hayatı, rekreasyon ve enerji üretimi gibi diğer amaçlara daha fazla önem verilmeye başlandı. Yine de çiftçiler yaklaşık 671 bin dönüm, 271755 hektar araziyi sulamaya devam ediyor. Bu arazilerin su ihtiyacı, Columbia Havzası projesinin 483 kilometre uzunluğundaki ana kanalları, yaklaşık 3218 kilometre uzunluğundaki yan kanalları ve 5632 kilometre uzunluğundaki drenaj ve atık su kanalları tarafından karşılanıyor. Yeni düzen döneminde bölgesel planlamanın üçüncü bir örneği de yeşil kuşak yeni şehirleriydi. Bu fikrin entelektüel itici gücü, bu durumda mimar Clarence Stein ve peyzaj mimarı olan Henry Wright'tan geliyordu. Etkilendikleri unsurlar arasında, RPA'da yer alanlar tarafından Amerika'da idealize edilen Ebenezer Howard'ın İngiliz bahçe şehirleri de vardı. Basit bir fikir öne sürdüler, bölgesel bir yaklaşım, kentsel sefaleti hafifletebilirdi. Bahçeler veya yeşil alanlarla çevrili yeni toplulukların kurulması, bu yaklaşımın kilit bir unsurunu oluşturuyordu. Yeni düzen ekonomisti Rexford Guy Tugwell, yeşil kuşak yeni kasabalarına liderlik etti. Tugwell, Columbia Üniversitesi'nde ders vermiş ve Pensilvanya Üniversitesi'nde eğitim görmüştü. Tarım Bakanlığı Müsteşarı olarak, yeniden yerleşim idaresini önerdi. Bu idare, kırsal bölgelerin sosyoekonomik sorunlarını hafifletmek için kapsamlı bir yaklaşım geliştirmek amacıyla kuruldu. 1935'ten 1936'ya kadar iki yıldan kısa bir sürede, Tugwell'in kurumu üç yeni yerleşim yeri planlayıp inşa etti ve dördüncüsüne başladı. Üç yeni yerleşim yeri Greenbelt, Maryland, Green Ohio ve Greendale, Wisconsin idi. Dördüncü bir yerleşim yeri olan Greenbrook, New Jersey planlanmış ancak asla inşa edilmemiştir. Tugwell'in bu yeni yerleşim yerlerine ilişkin fikirleri, planlama sürecinde otomobili olumlu bir şekilde dikkate alınması gereken bir unsur olarak tarafsız bir şekilde kabul etmesi bakımından RPA'nın fikirleriyle örtüşüyordu. Örneğin, Louis Mumford, otomobillerin dördüncü göç için, yani daha önceki Amerikan göçleri tarafından büyük ölçüde göz ardı edilen kırsal bölgelere insanların geri akışı için gerekli olduğuna inanıyordu. Yeni yerleşim yerlerinin tasarımı, geleneksel bir tasarıma sahip, alçak katlı, tek ve çok aileli konut birimleri, kümelenmiş ticari ve kamu tesisleri, çevreleyen bir yeşil kuşak ve yerleşim yerlerini metropol bölgesine bağlayan bir yol ağından oluşuyordu. Her kasabanın mimarlar planlamacılar ve inşaat mühendislerinden oluşan kendi disiplinler arası tasarım ekibi vardı. 20. yüzyılın başlarında önde gelen şehir planlamacılarından John Nolan, planın zemine doğru yerleştirilmesini sağlamak için her ekibin bir peyzaj mimarı tarafından yönetilmesini savunmuştur. Zaman içinde bu topluluklar sakinleri arasında oldukça popülerliğini korumuş ve Amerika'daki yeni şehir planlamasının örneklerini oluşturmuştur. Amerika'nın yeni düzen planlama programları uluslararası bir etkiye sahipti ve hala da sahiptir. Züaydırzi ıslah çalışmaları aslında yeni düzen projelerinden daha önce başlamıştı, ancak yine de planlaması TVA ve Yeşil Kuşak yeni kasabalarından etkilenmişti. Amerikan girişimlerine benzer şekilde, bu Hollanda örneği de sosyal sorunları çözmek için doğal kaynaklardan yararlanmaya yönelik kapsamlı bir bölgesel yaklaşımı içeriyordu. Hollanda manzarası büyük ölçüde doğal süreçlere insan müdahalesinin bir sonucudur ve insanlar ile çevreleri arasında etkileyici bir dengeyi korur. Zuiderzee ıslah çalışmaları uzun vadeli, büyük ölçekli bir planlama çabasıdır. Zuiderzee, Güney Denizi, Kuzey Denizi'nin Hollanda'nın kalbine uzanan bir koyuydu. Hollandalılar 1667 gibi erken bir tarihte Zuiderzee'yi barajla kapatıp ıslah etmeyi düşünmüşlerdi, ancak uygun teknolojiye sahip değillerdi. Bununla birlikte, mühendis Cornelis Leli'nin ıslah için ciddi planlar geliştirmesi ancak 19. yüzyılın sonlarında gerçekleşti. 1918'de Hollanda parlamentosu Zuiderzee yasasını kabul etti. Bu yasa, selden korunma, su kontrolü, Tatlı su rezervarı oluşturulması, ulaşım ve tarım arazisi yaratılması için hedefler belirledi. Mühendisler, Züiderze'yi barajlayarak ve büyük bir göl olan İşsemer'i oluşturarak bu hedeflere ulaştılar. Hükümet kuruluşu olan İşsemer Polders Geliştirme Otoritesi'nin yönetiminde, Polder adı verilen yeni araziler bu gölün yerini aldı. Bu polderlerin birçoğunun planlaması, Amerikan yeni anlaşma programlarıyla aynı zamana denk geldi ve yeni anlaşma bölgesel planlamasından etkilendi. Yeni tarım arazileri oluşturuldu, yeni köyler ve şehirler inşa edildi. Hollandalı planlamacı Mimar Kohn van der Wol bu devasa çabayı sıradan olanı planlamak olarak adlandırıyor. Olağanüstü, ulusal bir bağlılık, insanların yaşayabileceği ve çalışabileceği normal yerler ortaya çıkardı. 20. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde bölgesel planlama. 20. yüzyılın başlarındaki kayda değer başlangıçların ardından, bölgesel planlama durgunlaştı ve yıllarca Amerikan akademik çevrelerinde tuhaf bir şey olarak kabul edildi. Bölgesel planlama 1960'larda yeniden canlandı. Ancak bu yeniden doğuş, birbirine çok benzeyen ikiz kardeşler şeklinde gerçekleşti. Basitlik adına, John Fredeman'ın yazıları ikizlerden birini, I.A.N. Mekargın yazıları ise diğerini örneklemektedir. Fredeman, bölgesel planlamayı şehir üstü mekanda, yani tek bir şehirden daha büyük herhangi bir alanda insan faaliyetlerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak tanımlamıştır. Mekargın da bu tanımı kabul edeceğinden şüphe yok. Zira o, metropol bölgesini şu şekilde tanımlamıştır, bir şehir bir arazi parçasını kaplar ve bir yönetim biçimini işletir. Metropol alanı da bir arazi parçasını kaplar, ancak birçok yönetim düzeyinin toplamını oluşturur. Ancak buradan hareketle, her biri birbirinden oldukça farklı bakış açıları sunmaktadır. Fredemann'a göre, bölgesel planlama teorisi, ekonomi, konum ve coğrafya, merkezi yerler, alanlarındaki özel teorilerden evrimleşmiştir, oysa, şehir planlama teorisi insan ekolojisi, arazi ekonomisi ve kentsel formun estetiğine dayanmaktadır. Ekonomi ve sosyal bilimlere dayalı bu bölgesel planlama görüşü, McCargue'ın doğa bilimleri yaklaşımıyla karşılaştırılabilir. McCargue defalarca şunu belirtmiştir, dünya, şehir ve insan, fiziksel ve biyolojik süreçlere yani ekolojiye duyarlı olarak, planlama bilgisinin işlevsel bütününde tamamen yok sayılmaktadır. Planlamacı kısmen sosyal bilimci, kısmen fiziksel planlamacı ise, hiçbir şekilde doğa bilimci veya ekolojist değildir. John Fredeman, Chicago Üniversitesi'ndeki planlama eğitim ve araştırma programında eğitim gördü ve ardından Avustralya'ya yerleşmeden önce uzun yıllar Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles'ta ders verdi. Chicago okulu, 20. yüzyılın başlarından beri sosyal bilimlerde önce olmuştur. Kısa bir süre için, bu okul, sosyoloji ve ekonomi tekniklerini tanıtarak Amerika Birleşik Devletlerindeki planlama mesleğini değiştirme konusunda liderlik yapmıştır. Sonuç olarak, birçok planlamacı çevre tasarım sanatlarını terk ederek kendilerini uygulamalı sosyal bilimciler olarak görmeye başlamıştır. Bu arada, McCartney planlamayı farklı bir yönde devrimleştirdi. O ve Pensilvanya Üniversitesi'ndeki meslektaşları, biyofizik bilimlerini planlama sürecine uygulama konusunda yeni yollar başlattılar. Sosyolog Karl F., Krenzel, Fredeman ve Mekerk arasında bir yerde konumlanan bir bölgesel planlama yaklaşımı önerdi. Krenzel'e göre, bölgecilik ve bölgesel planlama, coğrafi ve doğal çevre güçlerinin kültürün işleyebileceği geniş sınırları hala belirlediğinin bir kabulüdür. Kültür, doğayla savaşmak yerine onunla işbirliği yaparak, belirli sınırlar içinde doğal ve coğrafi güçleri kendi amaçları içinde kullanabilir. Bölgecilik ve bölgesel planlama, kültürün işleyebileceği doğal ve fiziksel sınırları tanımlamaya yardımcı olur ve kültür ile doğal güçler arasında dinamik bir koordinasyonun yolunu gösterir. 1960'larda akademik çevrelerde tartışılan ekonomik adalet ve ekolojik ilişkiler hakkındaki fikirler. 1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başlarında yeni bölgesel planlama programlarına yönelik yasal düzenlemeleri etkilemeye başladı. Bu programlar sosyal ve çevresel kaygıları yansıtıyordu. Bu tür programlara örnek olarak Appalachian Bölgesel Komisyonu, New York'un Adirondack Park Ajansı, Tahoe Bölgesel Planlama Ajansı ve New Jersey Pinelands Komisyonu verilebilir. 1990'larda sürdürülebilirlik daha akıllı büyüme yönetimi ve yaşanabilirlik konularına olan ilgi, bölgesel planlamaya yeniden ilgi uyandırdı. Bölgesel Planlama Birliği, 20. yüzyılın başlarından çevre odaklı 10 yıllara ve sürdürülebilirliğe kadar uzanan çabalarını takip edebilir. New York, New Jersey, Connecticut metropol alanı için hazırladığı 3. bölgesel planı, sürdürülebilirlik kaygılarına dayalı bir yaklaşımı göstermeye yardımcı olmaktadır. John F. Kennedy, başkanlık kampanyası sırasında Batı Virginia dağlarında karşılaştığı yoksulluktan derinden etkilenmişti. Bunun sonucunda, bir başkanlık komisyonu kurdu ve komisyona e bölgesinin ekonomik kalkınması için kapsamlı bir program taslağı hazırlama talimatı verdi. Başkan L.Y.N. Don B. Johnson, komisyonun raporunu 1965 e bölgesel kalkınma yasasının temelini oluşturmak için kullandı. Bu yasanın hükümleri arasında Epalakian Bölgesel Komisyonu'nun kurulması da yer alıyordu. Epalakian Bölgesel Komisyonu, yaklaşık 200 bin mil kare, 517 bin 800 kilometre kare, alanı kapsar, bu alan Batı Virginia’nın tamamını ve diğer 12 eyaletin bazı kısımlarını içerir ve yaklaşık 22 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Komisyon, federal ve eyalet hükümetlerinden temsilcilerden oluşmaktadır. Başkan bir eş başkan atar, diğeri ise katılımcı eyaletlerin valileri tarafından seçilir. Epalakiyan Bölgesel Komisyonu, şehir ve ilçe yetkililerinden oluşan çoklu ilçe kalkınma bölgeleri aracılığıyla yerel yönetimleri de etkiler. Epalakiyan Bölgesel Komisyonu ekonomik kalkınmaya odaklanmakta ve böylece Fredemen'in bölgeselcilik yaklaşımını örneklemektedir. Komisyonun faaliyetleri karayolu yapımı ve topluluk geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Programlar arasında bölgesel kalkınma karayolu sistemi, mesleki eğitim projeleri, sağlık projeleri, çocuk gelişimi, topluluk altyapı geliştirme, yollar, katı atık bertarafı, konut ve su ve kanalizasyon sistemleri ve çevre ve doğal kaynak projeleri yer almaktadır. 1982 yılında, Epalakiyan Bölgesel Komisyonu'nun İngiliz eleştirmeni Robert Estol, bu programların bölgenin ekonomik sağlığı üzerindeki etkisinin çoğunlukla olumlu ve faydalı olduğu sonucuna vardı. Bölgesel Komisyonun yerel yönetimlere projeleri finanse etmede yardımcı olduğunu ve bu fonların kullanılabilirliği ve risk alma ile birlikte yerel güvenin de arttığını belirtti. Epalakiyan Bölgesel Komisyonu'nun Eyalet hükümetlerinin birbirleriyle ve federal hükümetle birlikte bölgesel komisyonların temsil ettiği türden tek bir forumda işbirliği yapabileceğini ve bu tür işbirliği çabalarının, yalnızca eyalet veya federal bakış açılarına dayalı bir yaklaşımda gözden kaçırılabilecek veya ihmal edilebilecek hedeflere yönelik olabileceğini gösterdiğini belirtti. Ayrıca, bu bölgesel komisyonun, özellikle çoklu ilçe yaklaşımıyla organize edildiklerinde, yerel alanların plan üretimi ve uygulamasına etkin bir şekilde dahil edilebileceğini gösterdiğini de gözlemledi. Estol gözlemlerini 1980'lerin başlarında yapmış olsa da, bunlar günümüzde de geçerliliğini koruyor. e Bölgesel Komisyonu, stratejik planının 5 hedefine yönelik projeler yürütmeye devam ediyor, bilgili ve yetenekli bir nüfus geliştirmek, bölgenin fiziksel altyapısını güçlendirmek, yerel ve bölgesel liderlik kapasitesi oluşturmak, dinamik bir ekonomik temel oluşturmak ve sağlıklı bireyler yetiştirmek. New York'taki Adirondack Park Ajansı, tek bir eyalet içinde birden fazla ilçeyi kapsayan bir bölgeye örnek teşkil etmektedir. Ajans, doğal kaynak yönetimi ve ekonomik kalkınmaya odaklanmaktadır. Adirondack Parkı, yaklaşık 6 milyon dönüm, 2 milyon 430 bin hektar alanı kapsamakta olup, 1885 yılında orman koruma alanı olarak ayrıldıktan sonra 1892 yılında New York yasama organı tarafından oluşturulmuştur. Park 12 ilçede 107 kasaba ve köyü içermekte ve özel ve devlet arazilerinin bir karışımından oluşmaktadır. Adirondack Park Ajansı, bölgedeki artan arazi kullanım çatışmaları ve bölgenin milli parka dönüştürülmesiyle ilgili tartışmaların ardından 1971 yılında kurulmuştur. Yasama organı, ajansa iki görev vermiştir, devlete ait araziler için bir ana plan hazırlamak ve park içindeki özel arazilerde arazi kullanımı için yasa teklifinde bulunmak. Parkın yaklaşık 2,5 milyon dönümü kamuya ait olup, geri kalanı özel mülkiyettedir. Devlet arazilerine ilişkin plan 1972'de fazla tartışma olmadan kabul edildi, ancak özel arazilere ilişkin plan önemli tartışmalara ve mahkeme süreçlerine yol açtı. Özel araziler planı, bölgesel etkiye sahip projeler üzerinde Adirondack Park Ajansı'nın kontrolünü öngörüyor. Bölgesel etkisi daha az olan projeler yerel yönetim incelemesine tabidir, ancak yerel planların Adirondack Park Ajansı tarafından onaylanması gerekir. Şu anda, Adirondack Park Arazi Kullanımı ve Geliştirme Planı, 3,5 milyon dönüm, 1.417.500 hektar özel mülkiyete ait arazideki arazi kullanımı ve geliştirme faaliyetlerini düzenlemektedir. Adirondak bölgesi gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde de birçok şehir, ilçe ve eyalet hükümeti ile federal kurumlar yetki alanları açısından örtüşmekte ve genellikle çelişkili politika ve programlara sahiptir. 1960'lı yıllarda Taho Gölü Havzası bölgesi hızla büyüdü. Bölgenin doğal güzelliği ve rekreasyon olanakları birçok ziyaretçi ve yeni sakini çekti. 1969'da Nevada ve Kaliforniya Eyalet Meclisleri, iki eyaleti kapsayan Taho Bölgesel Planlama Ajansı'nı kurdu. Bu ajans, 1970'ler boyunca çevre grupları ve kalkınma çıkarları arasında hararetli tartışmalara ve çekişmelere yol açtı. Bu çatışmaları çözmeye yardımcı olmak için, ABD Kongresi 1980 yılında TAHO Bölgesel Planlama Anlaşmasını kabul etti ve Başkan Carter bunu yasalaştırdı. Bu anlaşma, bölgesel kuruma federal tanınma sağladı ve çevresel eşik taşıma kapasitelerini belirleme yetkisi verdi. Bu yaklaşım, bölgesel planlamaya daha mekarvari bir yaklaşımı göstermektedir. Kongre, eşik taşıma kapasitelerini bölgenin önemli bir doğal, rekreasyonel, eğitimsel, bilimsel veya doğal değerini korumak veya bölgedeki kamu sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan çevresel bir standart olarak tanımladı. Kongre ayrıca, bu eşiklerin havzanın bölgesel planına ve uygulama yönetmeliklerine dahil edilmesini emretti. Kurum bu planı 1987'de kabul etti ve plan gelişmeye devam ediyor. Planın uygulama yönetmelikleri, diğer hususların yanı sıra, arazi kullanımı, yoğunluk, büyüme oranları, arazi örtüsü, kazı ve doğal güzellikler üzerindeki etkileri düzenliyor. TAHO Bölgesel Planlama Ajansı'nın düzenlemeleri, bölgeyi su ve hava kalitesi, toprak koruma, yaban hayatı habitatı, bitki örtüsü, gürültü, rekreasyon ve doğal güzellikler için eşik standartlarıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Birleşmiş Milletler tarafından biyosfer rezervi olarak belirlenen 405 bin hektarlık, milyon dönüm, New Jersey, Pinnlands, Amerika Birleşik Devletleri'nin en yoğun nüfuslu bölgesinin ortasında yer almaktadır. Yerel olarak Pine Barrens olarak bilinen bu bölgenin planı, 1978'de ABD Kongresi tarafından Pinnons'ın ülkenin ilk ulusal rezervi olarak belirlenmesi ve 1979'da New Jersey Yasama Organı tarafından Pinnons Koruma Yasası'nın kabul edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu yasalara uymak için, New Jersey Valisi Brandon T., BYRNE tarafından Pinnons Planlama Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon, yerel, eyalet ve ulusal hükümetlerin planlama faaliyetlerini koordine etmeyi amaçlamaktadır. Bu komisyon tarafından geliştirilen kapsamlı yönetim planı, bölge için bir dizi strateji ortaya koymakta ve aynı zamanda mekardan etkilenen bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu planın bileşenleri arasında doğal kaynak değerlendirmesi, doğal güzellik, estetik, kültürel, açık alan ve açık hava rekreasyon kaynaklarının değerlendirilmesi arazi kullanım kapasitesi haritası, kapsamlı bir arazi kullanım ve yönetim politikaları bildirisi, mali analiz, yerel yönetim ve kamu katılımını planlama sürecine dahil etmeyi amaçlayan bir program ve planı uygulamaya koyma programı yer almaktadır. Plan, yoğun bir araştırma ve planlama çalışmasının sonucudur. Vali BYRNE, Eyalet Hükümeti adına planı onaylarken, Carter yönetiminin İçişleri Bakanı Cecil D. Andrews da federal düzeyde onayını vermiştir. Pinnons kapsamlı yönetim planı, Lake Tahoe süreciyle aynı dönemde geliştirilmiştir ve bölgeler farklı olsa da, planları ve uygulama düzenlemeleri benzerlikler taşımaktadır. Pinnons planı, koruma ve kalkınma arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. Plan, bazı alanları koruma altına alırken, diğerlerini de büyüme için hedeflemektedir. Arazi kullanımı ve geliştirme, sulak alanlar, bitki örtüsü, yaban hayatı, su kaynakları, hava kalitesi, doğal güzellikler, yangın ve tarih için çevresel standartlar aracılığıyla düzenlenmektedir. Pinnans Komisyonu, düzenleyici ve ekonomik kalkınma programlarına ek olarak, bölgenin ekolojisi ve kültürleri hakkında sürekli eğitim çalışmaları yürütmektedir. Epalakian Dağları Adirondack Parkı, Tahoe Gölü ve Pindams için yapılan bölgesel planlama çalışmaları, özellikle çevremizi koruma isteği olmak üzere, 1960'lar ve 1970'lerin sosyal ve çevresel bilincini yansıtmaktadır. Özellikle Pindams Planı, 1980'lerin Amerikan Yeşil Alan planlamasını etkilemiştir. Reagan yönetiminin sosyal ve çevresel programlara yönelik federal taahhüdünü geri çekmesiyle birlikte, planlamacılar yeni stratejiler benimsemişlerdir. Bir zamanlar ABD İçişleri Bakanlığı programları aracılığıyla önemli peyzajları satın almak için mevcut olan fonlar, 1980'ler boyunca ortadan kaybolmuştur. Vahşi ve manzaralı nehirler yasası sonucunda, İçişleri Bakanlığı, talep eden yerel topluluklara koruma yardımı sağlamakla yükümlüdür. Ulusal Park Servisi'nin nehirler, patikalar ve koruma programı, İçişleri Bakanlığı'nın bir parçası, planlamacıları bunu, bütçe kesintileri nedeniyle kaybedilenlerin yerine geçecek bir finansman kaynağı oluşturmak ve yeşil alan parklarını teşvik etmek için bir fırsat olarak gördüler. Yeşil alanlar, Amerikan ulusal parklarından ziyade Avrupa ulusal parklarına daha çok benzerlik göstermektedir. Tersine, Jack Ahern, Amerikan yeşil alanlarının Avrupa'nın ekolojik ağların korunmasını ve geliştirilmesini teşvik etme çabalarının nasıl etkilediğini göstermektedir. Tamamen kamu mülkiyeti yerine, hem kamu hem de özel kuruluşlar yeşil alanlar içindeki arazilere sahiptir. Yeşil alanların başarılı olması için, hükümet kurumları, çevre örgütleri, işletmeler ve bireysel vatandaşlar arasında bölgesel işbirliği olmalıdır. Birçok başarılı örnek mevcuttur. Bölgesel Planlama Birliği, New York-New Jersey Connecticut metropol alanı için hazırladığı üçüncü bölgesel planında, yeşil alan Hareketi'nin yanı sıra kendi mirasını ve deneyimini de temel aldı. Sürdürülebilirliğe de önem verildi. 1990'ların başlarında, Burundaland Komisyonu'nun sürdürülebilir kalkınma çağrısı, dünya çapındaki politika yapıcıları etkilemeye başladı. Bu etki, Bölgesel Planlama Birliği'nin 1996'da yayınlanan 3. Bölgesel Planında açıkça görülmektedir. Bölgesel Planlama Birliği, RPA, 1929 yılında kuruldu ve ilk planını o yıl yayınladı. RPA, Amerika Bölgesel Planlama Birliği, RPA ile karıştırılmamalıdır. Aslında, 2. grubun üyesi Louis Mumford. 1929 planını gelişmeyi sınırlama ve kentsel çekirdeği dağıtma çabalarında yeterince güçlü olmadığı gerekçesiyle eleştirmişti. RPA'nın planlama direktörü ve ilk planının baş yazarı Thomas Adams ise bunun yerine büyümeyi karşılayacak stratejileri tercih etti. Adams Mumord ikilemi 40 yıl sonra Fredeman ve McKarg'ın ki sonuçta McK Mumford'un bir öğrencisiydi, önderliğinde bölgeselciliğin yeniden ortaya çıkmasıyla yankı buluyor. RPA, 1968'de ikinci büyükşehir planını tamamladı. Bu plan, banliyöleşme, kentsel gerileme ve ulaşım sorunlarını ele almayı amaçlıyordu. Yüz binlerce dönümlük açık alanın korunmasına yardımcı oldu ve bölgesel banliyö demiryolu sistemlerinin yeniden inşasına rehberlik etti. Sürdürülebilirliğin üç temel taşı olan eşitlik, çevre ve ekonomi üzerine kurulu en son plan, bu, sıklıkla rekabet halinde görülen, çıkarların kesişim noktalarını optimize etmeyi amaçlıyor. Nihai hedef, bölgedeki yaşam kalitesini iyileştirmektir. Üçüncü RPA planı, diğer şeylerin yanı sıra, Yeşil alan ağıyla birbirine bağlanan bölgesel açık alan rezervlerinin ve toplu taşıma odaklı kalkınmayla desteklenen şehir merkezlerinin oluşturulmasını içeren cesur vizyonlar sunmaktadır. Bu vizyonu hayata geçirmek için RPA'dan mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir planlamacıları çeşitli sivil toplum ve iş gruplarının yanı sıra devlet kurumlarıyla da işbirliği yapmaktadır. New York bölge planlamacıları ayrıca vizyonlarını geliştirmek ve ilerletmek için Milano, Shanghai ve Tokyo dahil olmak üzere diğer büyük metropol bölgelerindeki meslektaşlarıyla da işbirliği yapmaktadır. Örneğin, Milano'daki meslektaşlarla birlikte, üretim alanlarının dönüştürülmesi temasını incelemek üzere her iki metropol bölgesinde de üç alan seçilmiştir. Hem New York hem de Milano bölgeleri, özellikle yeni bilgi tabanlı ekonominin ortaya çıkmasıyla birlikte, gerileme ve yenilenmeyle karşı karşıya olan hareketli sanayi ve üretim merkezleridir. Her iki bölgede de planlamacılar, altı alanın tamamı için yerinde atölye çalışmaları yürütmüştür. Her bölgede, metropol çekirdeğini, bölgesel merkezi ve tarihi bir peyzajı temsil eden üç alan seçilmiştir. Bu kültürler arası, iki uluslu değişimler, bölgesel planlama araştırmaları ve uzmanlığında uzmanlığı güçlendirmeyi ve aktarmayı amaçlamıştır. Yeşil Yollar Austin'de yol işaretleri sürücüleri su havzalarına davet ediyor. Edward Zakifer'inin üzerindeki araziye girerken, işaretler halka bölgenin çevresel hassasiyetini hatırlatıyor. Her yol boyunca, bu işaretler yolcuyu aşağıdaki devasa yeraltı suyu sistemine ve Orta Texas'ın drenaj ve ağlarına bağlıyor. Frederick Low Olmsted şöyle gözlemlemiştir. Austin, Colorado nehrinin sol kıyısında güzel bir konuma sahip. Eyaletin başkenti olmasaydı ve geçici bir dinlenme yeri olarak dört gözle beklediğimiz bir yer olmasaydı bile, yine de Texas'ta gördüğümüz en hoş yer olarak karşımıza çıkardı. İnsana biraz Washington'ı hatırlatıyor, Washington'un küçük bir versiyonu, ters çevrilmiş bir aynadan bakılmış gibi. Sözlerine şöyle devam etti, şehrin çevresindeki arazi inişli çıkışlı ve pitoresk, uzaktaki tepelerin hoş manzaraları ve çayır yamaçlarında hoş bir şekilde serpiştirilmiş ormanlık alanlar var. Olmsted, 1854'te Teksas'a, tıpkı kuzeydeki sponsorları gibi köleliğe karşı olan, Büyük ve yerleşik Alman nüfusuyla temas kurmak amacıyla geldi. Almanlar, Meksika Cumhuriyeti kurulmadan ve güneyden gelen beyaz Amerikalılar siyah köleleriyle gelmeden önce İspanyollar tarafından işe alınmıştı. Kızılderili yerleşimleri tüm bu öncülerden önce vardı. Daha sonra, birçoğu hala etnik karakterini koruyan Çek ve Polonya kasabaları kuruldu. Orta Texas bölgesinin mimarisi ve mutfağı bu çeşitli kültürel mirası yansıtmaktadır. Kuzey Amerika'nın en iyi biralarından biri olan Shiner Bock, adını çek kökenli bir kasabadan almaktadır. Texas barbeküsü, Orta Avrupa kasaplık tekniklerini, Afrika pişirme yöntemlerini ve İspanyol baharatlarını bir araya getirir. Bu bölgenin zenginliği, doğal sermayesi ile sosyal sermayesinin birleşmesinden kaynaklanmaktadır. Bu birleşme, bilinçli bir kültür ortaya çıkarmıştır. Bölgeler geçmişte ve gelecekte ekonomileri ve fizyolojileri açısından incelenmiş olsa da, ekoloji süreçlerin nasıl birbiriyle ilişkili olduğunu ve kalıplar oluşturduğunu ortaya koymaya yardımcı olur. New Mexico'daki Las Cruces'ten Texas'taki El Paso'ya kadar Rio Grande boyunca açık bir yapı göze çarpmaktadır, bu yapı hem kuzeye ve batıya New Mexico'ya, hem de güneye ve doğuya Teksas ve Meksika'ya uzanmaktadır. Düz alüvyel vadilerde tarım yapılır, kentsel ve kırsal yerleşimler tarım arazilerine bakan terasları çevreler ve ötesindeki dağ yamaçları ve ovalar, ara sıra görülen bir sığır veya çıngıraklı yılan dışında açık kalır. Yaşadığımız bölgeyi tanımaya ve onunla özdeşleşmeye eğilimliyiz. Televizyon, radyo, gazeteler, bazen dergiler ve giderek artan bir şekilde internet sayfaları bir bölgeyi tanımlamaya yardımcı oluyor. Spor takımları da öyle. Cincinnati Reds'i Dayton, Lexington, Louisville, Indianapolis ve Columbus'taki taraftarlar takip ediyor. Zirve döneminde büyük kırmızı makine bastından gelen güçlü bir takımı bile alt etti. Amsterdam'dan trenle ayrıldığınızda, sevilen futbol takımı Ajax'a olan bağlılık azalır ve tren Rotterdam'a vardığında tamamen kaybolur. Varşova ve Lodz arasındaki tren yolu, ilgili futbol takımlarıyla ilgili grafitilerle doludur. AC Milan-AS Roma, Real Madrid-Barcelona, 76ers-Celtics ve benzeri birçok takım karşı karşıya gelir. Daha derin bir kimlik de mümkündür. Bu kimlik, bölgenin derin yeşil yapısıyla, mevsimleriyle, kayalarıyla, nehirleriyle, bitki ve hayvanlarıyla bağlantılıdır. Ekolojik bölgeler bu derin yapının tezahürlerini sunar. Canlılar, bir yerde neyin mümkün olduğunu, iklime ve topraklara en iyi uyum sağlayan ve en uygun olanın ne olduğunu gösterir. Roma ve Phoenix'in parlak gökyüzü, Utrecht ve Seattle'ın kapalı gökyüzünden farklıdır. Avustralya'nın iç kesimlerinin ve Kuzey Meksika çöllerinin kuraklığı, Costa Rica'nın yemyeşil ormanları ve Alaska'nın güneybatı kıyıları boyunca uzanan ormanlarla tezat oluşturur. Seul'deki soğuk bir Kasım öğleden sonrası, aynı gün daha sıcak bir Dubai'de farklıdır. Bu farklılıklar daha iyi veya daha kötü olarak değil, sadece bölgeyi tanımlamaya yardımcı olan unsurlar olarak görülmelidir. Bölgesel farklılıklar birleşerek ulusları, bazen de devletleri, insanlar sürekli olarak iyi örgütlendiğinde ve daha sonra da ulus devletleri, insanlar örgütlenmenin ötesine geçip gelecekleri hakkında akıllıca düşündüklerinde oluşturur. 6. Ulus, devlet ve ulus devlet. Orada sadece toprak vardı, bir ülke bile değildi, sadece ülkelerin yapıldığı malzeme vardı. Hayır, orada sadece toprak vardı. Veya kedir. Bir ulus, belirli bir amaca hizmet eden insan topluluğudur. Bölge, böyle bir insan topluluğunun bir hükümet aramak veya ona sahip olmak için birliklerinin yeterince bilincinde olması gerekir. Devlet, belirli bir bölgeyi işgal eden ve tek bir hükümet altında örgütlenmiş insan topluluğudur. Her ikisi de insanların bölgeyle ilişkisini içerir. Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletler ulusun yasal bir alt bölümünü oluşturur. Diğer ülkelerde, örneğin İsrail'de, ulus ve devlet birdir. Başka durumlarda ise, insan ulusları devletlerinden ayrılmış veya başka ülkelere göç etmişlerdir. Amerikalı şair Walt Whiteman'ın Amerika Birleşik Devletleri hakkında gözlemlediği gibi, burada sadece bir ulus değil, ulusların kaynayan bir ulusu var. Uluslar ve devletler genellikle ilişkili olsalar da farklıdırlar. Kültürel antropolog Yahudi Cohen'e göre, ulus, toplumun bölgesel temsilidir ve, devlet onun siyasi temsilidir. Uluslar, Whiteman'ın Amerika Birleşik Devletleri ve giderek daha fazla sayıda başka ülke gibi ulusların kaynayan ulusları olabilir veya günümüz İran'ı gibi nispeten daha homojen veya en azından homojen olmayı hedefleyen olabilirler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti ulusları yalnızca kültürel bileşim açısından değil, devlet örgütlenmesi açısından da farklılık gösterir. Ulus devletlerin örgütlenmesi oldukça çeşitlidir. Kendilerini cumhuriyet olarak adlandıran uluslar arasında bile birçok örgütlenme biçimi vardır. Ulus tasarımı ve planlaması kavramı, Jefferson'ın kıtayı bölme önerilerinden, Abraham Lincoln'ün toprak edinme ve kıtalar arası demiryolu sistemini savunmasına, Franklin Roosevelt'in yeni düzenine, Dwight Eisenhower'ın eyaletler arası otoyol sistemine ve eski ABD İçişleri Bakanı Bruce Babbitt'in ulusal biyolojik araştırmayı savunmasına kadar Amerikan projesinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. İşaretleme ve haritalama, ulus inşası girişimi için sürekli egzersizler sağlar. Sınırlar ve kimlikler, bir sokak tabelasından bir posta puluna kadar her şeyin sürecinde oluşturulur. Etkileşim, hem ulus hem de devlet kavramlarının temelinde yattığı gibi ekolojide de yatmaktadır. Ulus ve devletlerdeki etkileşimler insanları içerir. Buradaki zorluk ve fırsat, bu ilişkileri ekolojik olarak ele almaktır. Bu bölüm bu temayı ele alıyor. Ancak öncelikle ulus, devlet ve ulus devlet kavramlarını daha kapsamlı bir şekilde inceliyor. Ulus Fikri bir ulus, esas olarak ortak bir kökene, tarihe veya dile sahip insanlardan oluşan bir topluluktur. Böyle bir halk, birleşik bir hükümet kurabilir veya belirli bir bölgede yaşayabilir. Ulus kavramı özellikle dille bağlantılı görünmektedir. İtalyanlar ve Almanlar, Garibaldi veya Bismarck ulusal birliği sağlamadan önce topraklarını birleştirdiler. Bununla birlikte, İngilizce ve İspanyolca'da olduğu gibi, dillerde ulusal sınırları aşmaktadır. Uluslar, insanların etkileşim halindeki birliktelikleridir, kolektif insan etkileşimlerinin ekolojik temsilleridir. Hollanda gibi nispeten küçük veya Kanada ve Rusya gibi oldukça büyük olabilirler. Uluslar her şekil ve boyutta olabilir, birkaç zaman dilimine yayılabilir, Birçok ekosistemi ve bölgeyi kapsayabilir veya tam tersine, orta büyüklükte bir şehir kadar küçük olabilirler. Çok yoğun yerleşimli veya geniş topraklara yayılmış olabilirler. Bu kavramların çoğu toplulukların etkileşim halindeki birliktelikleri, ekolojik temsil, boyut ve şekil bölgeselciliğe de uygulanır. Bir bölge nerede biter ve bir ulus nerede başlar? Geçmişteki bölgeler, Antik Yunanistan'ın şehir devletleri ve Amerikan Güneybatısındaki Hohokam yerleşimleri, çağdaş uluslarla birçok benzerlik içerir. Coğrafya, ayırt edici bir özellik sağlar. Bölge, tanımı gereği, gerçek sınır belirsiz olsa da, bazı bölgesel sınırlara sahiptir. Uluslar coğrafyayı aşar, bölgeler zaman içinde varlığını sürdürebilir, uluslar tarihle tanımlanır. Uluslar daha bilinçli insan eylemini içerir. Uluslar homojen veya heterojen, açık veya dışlayıcı olabilir. Japonya nispeten homojen bir ulustur, Hindistan daha çeşitlidir. Almanya gibi daha önce daha homojen olan uluslar, göç yoluyla daha heterojen hale gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı uluslar, göçü az çok teşvik eder ve yeni vatandaşlara açıktır, ancak yabancı düşmanlığı dönemleri ve oldukça zahmetli bir bürokratik süreçle birlikte, Buna karşılık, İsviçre vatandaşı olmak için çok daha katı prosedürler uygulamaktadır. Devlet Fikri Göçmenlik konuları devlet tarafından yönetilir. Milletler kendilerini çeşitli devlet yapıları içinde örgütleyebilirler. Devlet, tek bir hükümet altında siyasi bir topluluktur. Hükümet yapıları, yasal gelenekler ve siyasetin bir sonucu olarak değişir. 19. yüzyıl İsviçreli tarihçi Jacob Burghardt, devletin bir sanat eseri olarak görülebileceğini gözlemlemiştir. Kendimizi nasıl örgütleyeceğimiz konusunda birçok fikrimiz var, birçok devlet, özellikle belirli bir etnik köken ve, veya din olmak üzere, ulusal kimlikle yakından bağlantılıdır. Devlet örgütlenmeleri demokratik olandan totaliter olana kadar değişir. Devleti yönetme gücü geniş tabanlı olabilir veya bir elit arasında ya da bir diktatörlükte olduğu gibi tek bir bireyde yoğunlaşabilir. Devletler, insanların eylemlerini ve etkileşimlerini düzenleme ihtiyacına bilinçli uyarlamaları somutlaştırır. Bir topluluk veya bölge gibi, devlet de insan birlikleriyle ilgilidir. Yargı yetkisi, devleti topluluk ve bölgeden ayırır. Devlet, insan örgütlenmesinin daha yüksek bir seviyesini temsil eder. Devletler, büyük ölçüde vatandaşları arasındaki etkileşimleri nasıl yönettiklerine bağlı olarak adil veya adaletsiz olabilirler. John Lekere'ye göre, uygar bir devlet olmanın nitelikleri arasında seçim hakkı, yaşam ve mülkiyetin korunması, herkes için adalet, sağlık ve eğitim, sağlam bir idari altyapının sürdürülmesi, yollar, ulaşım ve drenaj ve vergilerin adil bir şekilde toplanması yer almaktadır. Uygar bir devlet için ek bir nitelik de bu faaliyetlerin doğal çevre yıl ilişkisidir. Örneğin, gelecek nesiller için doğal sermayeyi tüketen yollar mı inşa ediliyor? Su havzalarının sağlığını iyileştiren drenaj sistemleri kurabilir miyiz? Ulus devlet fikri. Ulus devletler, insan topluluklarını siyasi bir topluluk halinde bir araya getirir. Ulus devletler, organik olarak görülebilecek siyaset yoluyla değişir. Hollandalı yazar Harry Mulisch, siyaset, Marx'ın düşündüğü gibi ekonominin, babamın düşündüğü gibi teolojinin veya diğer insanların düşündüğü gibi sosyolojinin değil, biyolojinin bir dalıdır demiştir. Ulus devletler, antik Yunan şehir devletinin bir uzantısıdır. Yunan şehir devleti, topraklarıyla bağlantılı polislerle organik bir varlıktı. Morris, polis kelimesinin Yunanca'da şehir devleti olarak çevrildiğini, ancak kötü bir çeviri olduğunu, çünkü polisin bir şehre pek benzemediğini ve bir devletten çok daha fazlası olduğunu açıklıyor. Kasaba ve kırsal kesim tek bir birim oluşturuyordu. Yine Morris'e göre, Yunan şehir devletinin yaşamı tarıma dayanıyordu ve ona bağımlıydı. Şehir devleti ve şehir, ilki ikincisinde en çok somutlaşmış olsa bile, mutlaka aynı şey değildi. Platon, Sokrates ile yaptığı diyaloglarda hayatımızın özünü irdeliyor. Devlet adlı eserinde ise adalet anlayışı da dahil olmak üzere ideal bir siyasi topluluk vizyonunu ortaya koyuyor. Platon'a göre akıl, değişen bir dünyada düzenli bir yönetim sağlamamızı mümkün kılabilir. Platon'a göre düzen, dünyanın biçimlerini anlamakla elde edilebilir. Bu biçimler, imgeler aracılığıyla ortaya çıkarılabilecek yapılara sahiptir. Platon'un öğrencilerinden biri olan Aristoteles, doğa bilimlerine daha derinlemesine daldı. Biyoloji ve daha sonra ekolojiye temel oluşturdu. Doğal dünya ile kendimizi nasıl yönettiğimiz arasındaki ilişki, Yunanlılar için soyut bir kavram değildi. Aristoteles, değişimi doğanın temel olgusu olarak görüyordu. Değişim doğada ve insan ilişkilerinde meydana gelir. Değişimler çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Canlı varlıkların yapıları ve davranışları aracılığıyla nasıl tepki verdikleri, bireysel varlıklarına ve işlevlerine katkıda bulunur. İnsanlar, mutluluk arayışları aracılığıyla yaşamın değişimlerine yanıt verirler. Dolayısıyla iyi bir yaşam, erdemli eylemlerden oluşan bir yaşam olarak tanımlanır. Aristoteles'e göre devletin amacı vatandaşlarına iyi bir yaşam sağlamaktır. İnsanlar, bu iyi yaşamın nasıl sağlanabileceğini yönetmek için siyasi birlikler kurarlar. Platon ve Aristoteles'in fikirleri, ulus devletlerde ve doğa bilimlerinde kullanılan çok çeşitli yapılar için temel felsefeler olarak işlev görür. Kültür Kuralları Coğrafyacı William Norton'a göre, dil, kültürel bir değişkendir ve bir kültürün zaman içinde sürekliliğini sağlamasının başlıca aracıdır. İnsanlar bir dili yazılı hale gelmeden önce konuşurlar. Amerika kıtasının birçok yerli halkı, en önemli mitlerini şarkılar aracılığıyla nesilden nesile aktarmıştır. Örneğin, Black Elk tarafından anlatılan Shaw veya Lakota halkının bir şarkısı şöyledir. Baba, yeryüzünü üzerime boya. Baba, yeryüzünü üzerime boya. Baba, yeryüzünü üzerime boya. Yeniden şekillendireceğim bir ulus. İki ayaklı bir milleti kutsal kılacağım. Baba, yeryüzünü üzerime boya. Norton, dil, milliyetçilik fikirleriyle yakından ilişkilidir, diye gözlemlemiştir. Ortaçağ gallerinde, dil ve ulus kelimeleri eş anlamlıydı. Platon'a göre, dil hem dünyanın anlaşılabilirliğini ifade etme hem de dünyanın gerçek anlamını gizleme kapasitesine sahiptir. Ulus devletler, sözlü iletişimin yazılı iletişime dönüşmesiyle evrimleşmiştir. Bir ulus, resmi bir yazı sistemi olmadan var olabilir, ancak bir devlet olamaz. Ortak özelliklere sahip insan toplulukları ulusları oluşturur. Geçmişte mutlaka yazı gerektirmeyen konuşma ve diğer semboller aracılığıyla iletişim kurmaları gerekir. Örneğin, birçok Amerikan yerli ulusunun yazılı bir dili yoktu. İnsanlar, işlev görmek için yazılı bir dile ihtiyaç duyan devlet adı verilen yönetim yapıları içinde kendilerini örgütlerler. Ulus devletler, yazılı iletişim yoluyla toprakları ve üretim araçlarını kontrol eder. İnsanlar, ancak temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ulus devletler kurarlar. Cohen, ulus devletlerin ancak fazla üretim yapma ve devlet sistemlerinin tetiklediği teknolojik ilerlemeleri gerçekleştirme potansiyeline sahip insanlar arasında gelişebileceğini savunmaktadır. Ulus devletler değil, kültür ve teknoloji konusunda hakemlik yaparlar. Amerikan tarihinin başlarında, Pensilvanya Eyalet Meclisi, eyaletin resmi dilinin Almanca mı yoksa İngilizce mi olacağına karar vermek için oylama yaptı. İngilizce, Alman kökenli önde gelen bir vatandaşın oylarıyla az farkla kazandı. Günümüz devletlerinde de İspanyolca ve İngilizce arasında benzer tartışmalar yaşanmaktadır. Kanada, çözülememiş ve belki de çözülemeyecek bir İngilizce ve Fransızca karışımı üzerinde çalışmıştır. Yine de birçok Kebeköy, ulusun bir parçası olarak kalıp kalmamaları konusunda şüphe duymaktadır. Milletler, doğa üzerindeki kontrollerini ve yöneticilerin halk üzerindeki otoritesini sergilemek için kurumlar kurarlar. Tarih boyunca krallar ve kraliçeler, imparatorlar ve imparatoriçeler ve daha küçük hükümdarlar hayvanat bahçeleri ve bahçeler kurmuşlardır. 19. yüzyılda, hayvanlara karşı zulmü önlemek için ulusal dernekler kuruldu, Önce İngiltere'de, 1824, ardından Fransa'da, 1845, ve Hollanda'da, 1864. Hancock'a göre bu dernekler, hayvanları korumak kadar insanlığı yüceltmeyi de amaçlayan insancıl hedeflerle kurulmuştur. Bu toplumlar ortaya çıktıkça, hayvanat bahçeleri zengin ve güçlülerin özel mülkü olmaktan çıktı. Avrupa genelinde, başkentlerde ve diğer büyük şehirlerde hayvanat bahçeleri kuruldu. 19. yüzyılın sonlarında ABD Kongresi, bilimin ilerlemesi, halkın eğitimi ve eğlencesi için Washington, D.C'de ulusal bir hayvanat bahçesi kurdu. Hancock, Ulusal Hayvanat Bahçesinin vahşi yaşamın kaybı ile ilgili endişelere bir yanıt olarak kurulduğunu ve sonuç olarak Avrupa hayvanat bahçelerinden farklı bir etik ve farklı amaçlarla başladığını gözlemledi. Günümüzde Avrupa ülkeleri, bazen Amerikan müdahalelerine karşı kendilerini savunmak amacıyla, kültürel kurumlarına büyük destek veriyorlar. Örneğin Fransızlar, kültürlerini Amerikan kirleticilerinden korumak için yoğun çaba sarf ediyorlar. Hollandalılar ise daha bu kalemunvari bir yaklaşım benimsiyorlar. Haziran ayındaki Kuzey Denizi caz festivallerine katılan biri, cazın polderlerin lale tarlalarında doğduğuna inanabilir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri, kültürü kurumsal olarak güçlendirmek yerine, sanayi liderlerine ve gönüllülere bel bağlıyor. Örneğin, Ulusal Sanat Vakfı'nın ve çoğu devlet üniversitesinin bütçelerindeki düşüş sarmalını ele alalım. Amerika Birleşik Devletlerindeki birçok sanat kurumu varlığını özel bağışlara ve gönüllülerin zamanına bağlıyor. Kamu araştırma üniversiteleri, devlet destekli statüden devlete bağlı statüye doğru ilerliyor ve giderek daha fazla özel bağışlara ve artan öğrenim ücretlerine güveniyor. Özel sektöre olan itaatkar bağlılığına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük teknolojik yeniliklerinin çoğu, serbest piyasaya yapılan kamu müdahalelerinden kaynaklanmıştır. Bazen teknolojiler, insanların ulusal yapıyı aşmalarına yardımcı olur, örneğin, Etkisiz bir ulusal telefon sistemine kıyasla cep telefonlarının tercih edilmesi gibi teknolojiler genellikle ulusal kültürleri ve uluslararası pazarları dönüştürür. Finliler, bilindiği üzere sessiz bir halktır ve giderek daha fazla cep telefonu aracılığıyla ile iletişim kurmaktadırlar. Japonca gibi bir isme sahip olan Fin şirketi Nokia, ürünlerini her kıtadaki müşterilerine satmaktadır. Ulusal televizyon ağları, sinyal karıştırıcıların yardımıyla girişimciler uydu anteni ithal etmeye başlayana kadar hakimiyet kurabilir. Bu arada, BBC programlarını dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. BBC radyo ve televizyonu, belirli bir ulusal kültürü ve dili küresel bir izleyici kitlesine temsil ediyor. Ulusal kimlikler. Bir ulusal karakter, bir ulusun topraklarında kök salabilir. Örneğin, Hollanda'nın toplumsal kimliği, halkının selleri savuşturma ve denizden ve diğer su kaynaklarından toprakları geri kazanma mücadelelerinden kaynaklanmaktadır. Columbia Üniversitesi tarihçisi Simon Schaman'ın açıkladığı gibi, bağımsız bir Hollanda'nın siyasi kimliği kurulurken, aynı zamanda manzarasında dramatik fiziksel değişikliklerin yaşandığı bir dönemdi. Dolayısıyla, hem siyasi hem de coğrafi anlamda, bu, Kuzeyli, Hollandalı bir ulus kimliğinin şekillendiği dönemdi. Ulusun temel işlevlerinden biri, halkına kimlik sağlamaktır. Ulusal örgütlenmenin yapısı devlettir. Siyasi ideoloji ve gelenek, devletin yapısal örgütlenmesini belirlemeye yardımcı olur. Ekolojik açıdan bakıldığında, siyaset, egemen grubun kaynakları kontrol etme isteği veya alternatif olarak, kaynaklar üzerindeki çatışmaların yönlendirildiği ve çözüldüğü bir tür özgecilik olarak görülebilir. Uluslar, kimlik sağlayarak birçok insan ihtiyacına olumlu katkıda bulunurlar. Uluslar, daha büyük bir insan topluluğuna ait olduğumuzu hissetmemize yardımcı olur. Ulusal kimlik, dil, din, ırk veya siyasi ideoloji ya da bu faktörlerin bir kombinasyonu yoluyla belirlenebilir. Ulusal kimliklerin zararlı sonuçları da olabilir. örneğin, Kişinin kendi grubunu üstün bir ırk veya seçilmiş halk olarak görmesi gibi türümüzün talihsiz bir eğilimi. Medya, ulusal kimliklerin oluşmasına katkıda bulunur. Yurt dışında yaşarken, memleketimizden haberleri büyük bir hevesle ararız. Bir Hollandalı profesör, öğrencileri ülkenin kuzeybatısındaki Siligo için bir kırsal kalkınma planına katkıda bulunmak üzere İrlanda'ya seyahat etmişti. Profesör, öğrencilerinin bazı solcu eğilimlere sahip olduğunu biliyordu. Onlara Hollanda'dan, bulabildiği en sağcı gazeteler olan Trau ve Head Financial Dagblad'da dahil olmak üzere birkaç hediye getirmişti. Bunları evlerinde asla okumazlar, diye gözlemlemişti, ama burada hepsini okuyacaklar. Haklıydı. Roma'daki Amerikan Akademisi, İtalyan kültürüne hayran Amerikalıları kendine çekiyor. Bununla birlikte, her sabah mevcut iki Herald Tribün gazetesi için uzun bir kuyruk oluşuyor. Amerikalı akademisyenler, spor sonuçlarını, 6 yaşındaki çocukların oyun arkadaşlarını vurmasıyla ilgili haberleri ve nehirlerin kıvrılarak akmasına ve balıkların göç etmesine izin vermek için barajların kaldırılması önerilerini okumak için sıra beklerken Endişeyel Kapuçinolarını yudumluyorlar. Eğer Amerikalılar en azından kısmen vahşi doğaya ve doğanın hakim olduğu manzaralara veya doğal görünen manzaralara duydukları ilgiyle tanımlanıyorsa ve İtalyan kimliği en azından kısmen kentlilikleriyle belirleniyorsa, o zaman Hollanda ulusu, halkının manzara yaratma arzusuyla açıklanabilir. Şaman'ın Hollandalılar hakkında belirttiği gibi, toprak sadece geri kazanılmadı, Aynı zamanda bu süreçte hem, toprak hem de insanlar, ahlaki olarak dönüştürüldü. Bir ulusal yapı, gerçek ulus ortadan kalktıktan çok sonra bile varlığını sürdürebilir veya işlevsel ya da yönetimsel değişikliklere rağmen varlığını koruyabilir. Antik Roma'nın yapısı hem Roma Katolik Kilisesi'nde hem de Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki birçok ulusun hiyerarşilerinde varlığını sürdürmektedir. Antik Çin hanedanlıklarının birçok unsuru halk cumhuriyetinde de varlığını korumaktadır. Ulusal iç yapılar genellikle oldukça dirençlidir. Ulus devletlerin toplumsal yapısı, örgütlenmenin gerekliliğini yansıtır. Cohen şu gözlemde bulunur. Bir ulus devletteki sosyal ilişkilerin örgütlenmesi, her bir katmanın üyelerinin farklı teknolojik faaliyetlere katıldığı ve dolayısıyla farklı bir yaşam tarzı sürdürdüğü sosyal tabakalaşma sistemleriyle karakterize edilir, buna bağlı olarak, bu katmanların her biri kendi sembolik sistemiyle, din, bilişsel süreçler, siyasi ideoloji, çalışma tutumları, dil ve sanat alanlarında ayırt edilebilir. Bununla birlikte, tüm katmanların üyeleri, karmaşık teknolojik ve ekonomik karşılıklı bağımlılık, Örtüşen yaşam tarzları ve karşılıklı olarak paylaşılan fikir ve semboller çekirdekleri aracılığıyla çoğu zaman hemen görünmeyen şekillerde birbirine bağlıdır. Milletler mekansal yapılarını haritalarda kaydederler. Geçmişin ve bugünün görüntüleri bir milletin büyümesi tasvir edilebilir. Coğrafyacılar, diğer birçok unsurun yanı sıra, şehirlerin hiyerarşisini ve ülke çapındaki ulaşım sistemlerini gösterirler. Haritalar devletin sınırlarını temsil eder. Ancak Ermenilerin bize hatırlattığı gibi, ulusal kimlikleri de gizleyebilirler. Örneğin, Avrupa ulusları Afrika, Asya ve Amerika kıtalarını işgal edip sömürgeleştirdiğinde, yerli topluluklar, bölgeler ve devletler göz ardı edildi. Bu yerli topraklar genellikle doğal süreçlerle güçlü bağlar sürdürdü. İrokoylar ve diğer ulusların yüzyıllarca refah içinde yaşadığı yerlerde yeni İngiltere haritalarda yer aldı. Yerleşik toprakların haritaları, yerel gerçeklerden ziyade Avrupa'nın hırslarını ve çatışmalarını yansıttı. Dünyanın büyük bir bölümünde, hırs gerçekliğin yerini aldı. Devlet hırsı tarafından bir kenara itilen ulusal kimlik özlemi, birçok çağdaş çatışmanın temelini oluşturmaktadır. Ulus devletler, değişim ve süreklilik arasında denge kurarlar. Değişim olmadan, uluslar da bölgeler gibi yenilik ve meydan okuma eksikliğinden dolayı zayıflayabilir ve yıpranabilirler. Çok fazla ve çok hızlı değişim insanlar için zararlı olan strese yol açabilir. Demokrasiler değişimi oy verme sistemi aracılığıyla hesaba katarlar. Bir seçim bir değişime yol açabilir veya statü koyu yeniden teyit edebilir. Genel olarak insanlar değişime şüpheyle yaklaşırlar tıpkı Nicolo Machiavelli'nin 16. yüzyılda belirttiği gibi Yeni bir düzen kurmaktan daha zor, başarı olasılığı daha düşük ve ele alınması daha tehlikeli bir şey yoktur. Çünkü reformcunun eski düzenden fayda sağlayan herkeste düşmanı vardır ve yeni düzenden fayda sağlamak isteyenlerin de sadece ılımlı destekçileri vardır. Bu ılımlılık kısmen kanunu kendi lehlerine kullanan rakiplerinden duydukları korkudan, kısmen de Yeni bir şeye ancak onu bizzat deneyimledikten sonra inanan insanların şüpheciliğinden kaynaklanır. Mikroçip ve kişisel bilgisayar, ulus devletlerin örgütsel yapısını değiştirdi. Bu teknolojiler, iş, üretim, bilgi toplama ve yönetişimin dağınık sistemlerini mümkün kılıyor. General Motors, IBM, Eski Sovyetler Birliği ve birçok merkezi yönetimli Asya Kapitalist ülkesi gibi çeşitli kuruluşlar, 1980'lerin sonlarından 1990'lara kadar yeni teknolojilerin sonucu olarak yeniden yapılanmaya zorlandı. Bu kuruluşlardan bazıları diğerlerinden daha verimliydi. New York Times gazetecisi Thomas Fredman, Rusya ve Endonezya'yı karşılaştırırken bir bilgisayar benzetmesi kullandı, Rusya'nın öncelikle yepyeni bir işletim sistemine, kapitalizme ve bununla birlikte gelen yazılım sistemine, yani hukukun üstünlüğüne ihtiyacı vardı. Endonezya'nın işletim sistemi kapitalizm vardı. Ancak 1970'lerde iyi olan ancak 90'ların yüksek hızına uygun olmayan eski, merkezi yönetimli bir versiyona bağlı kaldı. Ve Endonezya'nın çok az yazılımı vardı. Fredman, ayrıca, kapitalizmin vergi toplamak, işletmeleri düzenlemek ve sosyal güvenlik ağı sağlamak için güçlü, meşru kurumlarla dengelenmesi gerektiği sonucuna vardı. Fay Hatları Sınır, iki ülke arasındaki sınırı belirler ve aynı zamanda sınırın her iki tarafındaki bir bölgeyi de temsil eder. Bir ülkeden diğerine geçerken bu farklılık hissedilir. Sokak tabelaları, otobüsler, yangın muslukları, para birimi ve belki de trenler farklıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve giderek artan bir şekilde Avrupa Birliği'nde, bir karşılama tabelası ve belki de tanıtım amaçlı turizm broşürlerinin bulunduğu bir yer, bir devletten diğerine geçişi işaret eder. Avrupa'nın büyük bir bölümünde, pasaportunuz bir otelde, Avrupa Birliği içinde bir ülkeden diğerine geçerken olduğundan daha fazla incelemeye tabi tutulabilir. Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında insanların ve malların hareketi, 15 Haziran 1985'te Luxemburg'un Schengen kasabasında imzalandığı için bu adı alan Schengen Anlaşması olarak bilinen bir anlayışla kolaylaştırılmıştır. Anlaşma, insanların herhangi bir noktadan kontrolsüz bir şekilde iç sınırları geçmelerine izin vermiştir. İlk anlaşma sadece 5 devleti kapsıyordu, ancak daha sonra tüm Avrupa Birliği üye devletlerine genişletildi. Bu arada, Kuzey Amerika'da, Meksika Birleşik Devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sınırlar duvarlar, saldırgan köpekler ve dikenli tellerle belirlenmiştir. Amerikalılar kıtasal düşünmeye alışkındır. Avrupalılar giderek kıtalarını bir bütün olarak görüyorlar. Asyalılar ise elbette yüzyıllardır böyle bir bakış açısına sahipler. Yarımadalar ve adalar, kıtasal ulus düşüncesine engel teşkil ediyor. Danimarka ve İngiltere, tek euro para birimine katılma konusunda ayak sürüyor. Kore ve Hindistan yarımadaları bölünmüş durumda. Alt kültür kelimesinin de belirttiği gibi, insan toplulukları daha baskın topluluklar içinde var olabilir. Bu yerel düzeyden ulusal düzeye kadar geçerlidir. Uluslar içindeki ulusların sınırları genellikle daha belirsizdir. Çoğu zaman baskın bir ulus bunu istediği için. Örneğin, Arizona'da bulunan bir kızıl derili ulusu için bir kişinin Navajo, Hopi veya Apache ulusunun içinde olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Canyon de Chelly, Navajo ulusunun içindedir ve daha önce Navajo'nun baş düşmanı olan Hopi'lerin soyundan geldiği düşünülen daha eski bir halk tarafından iskan edilmiştir. Aynı anda kişi hem Arizona'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Arizona, Window Rock'taki bir Gaziler Derneği merkezini ziyaret edebilir ve Güney Philadelphia veya Seattle Bandiölerinde duyabileceğiniz hikayelere benzer Güney Pasifik hikayeleri dinleyebilirsiniz. Beşinci bölümde belirtildiği gibi uluslar arasındaki bölgeler, ekotonlar çoğu zaman her ikisine de özgü bir karakter ve kültüre sahiptir. Bu bölgeler aynı zamanda uluslar arası çatışmaların kaynağı da olabilir. alsas lorraine Kuzey İrlanda, Polonya ve Almanya ile Polonya ve Rusya arasındaki sınırlar, Kudüs, Golan Tepeleri, Gazze Şeridi, Japonya ve Rusya arasındaki Kuril Adaları Tayvan ve Çin arasındaki Kuumoy ve Matsu adaları ve benzeri. Ne yazık ki çatışma örnekleri çok fazla. Uluslararası ekotonlar aynı zamanda umut yerleri de olabilir. Bölünmüş Koreler arasında 38. paralel boyunca uzanan 4 kilometre genişliğinde, 2,5 mil, 250 kilometre uzunluğundaki 155 mil kara şeridi 1953'ten beri terk edilmiş durumda. Genel biyoçeşitlilik azalmış olsa da, silahsızlandırılmış bölge bazı türler için zengin bir yaşam alanı haline geldi. Bölge, önemli bir koruma alanı, yeşil bir iyileştirici merhem olma potansiyeline sahip. Birçok Koreli, silahsızlandırılmış bölgenin bir barış parkı olması gerektiğine inanıyor. Benzer bir iyileşme, Almanya'nın yeniden birleşmesiyle Berlin duvarı boyunca da yaşandı. Avrupa Birliği, yüzyıllarca savaş halinde olan uluslar arasında daha geçirgen sınırlar oluşmasına yol açmıştır. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasında daha büyük bir işbirliği yaratmıştır. Örneğin, ABD Kongresi tarafından kurulan Güneybatı Çevre Araştırma ve Politika Merkezi, SCRP, ABD ve Meksika üniversitelerinden oluşan bir konsorsiyum tarafından yönetilmek üzere ABD Çevre Koruma Ajansı'na bağlıdır. SCERP, San Pedro ve Tijuana nehirlerinin drenaj havzalarına ilişkin ikiz çalışmalar finanse etti. Araştırmacılar, kentsel, Tijuana, ve kırsal, San Pedro, bölgelerde çevresel planlama için uluslararası, havza düzeyinde bir yaklaşımın potansiyelini incelediler. Karadan farklı olarak, su ve hava ülkeler arasında hareket eder. San Pedro ve Tijuana nehirleri Meksika'da başlar ve kuzeye doğru Amerika Birleşik Devletleri'ne akar. Her iki havzada da hava sahaları ulusal sınırları aşmaktadır. San Pedro nehrinin kaynakları, Sonora'daki tarihi maden kasabası Canane'ye yakınlarındaki Sierra La Elenita ve Sierra La Marigita dağlarından doğar ve kuzeye doğru Arizona'ya akar. Sonora ve Chihuahua çölleri arasında bir geçiş bölgesi olan Yukarı San Pedro Havzası, biyoçeşitliliğiyle uluslararası alanda tanınmaktadır. Manzara, dağ sıralarıyla noktalanmış geniş vadilerin çarpıcı bir kompozisyonudur. Kışın, bu dağları ince kar örtüsü kaplarken, görkemli beyaz gövdeli ve çıplak dallı kavak ağaçları nehir boyunca sıralanır. Yaz aylarında, yapraklı galeriler, ince bir akıntıya dönüşen nehrin üzerinde hüküm sürer. Bölge, dünyada bilinen en yüksek ikinci memeli türü sayısına ev sahipliği yapar ve 390'dan fazla kuş türü için yaşam alanı sağlar. SCERP destekli çalışmalara ek olarak, San Pedro Havzası bu biyoçeşitlilik nedeniyle önemli araştırmaların odak noktası olmuştur. Tüm çalışmalar, daha fazla uluslararası işbirliğinin havzanın çevresel niteliklerinin korunmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olacağını öne sürmektedir. Benzer şekilde, çok daha kentsel olan Tijuana Havzası ABD Meksika sınırını kapsamaktadır. San Diego Eyalet Üniversitesi, planlamacılara, araştırmacılara, geliştiricilere, karar vericilere ve topluluk üyelerine iki uluslu bölgeyi daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla hem İngilizce hem de İspanyolca olarak San Diego Tijuana Uluslararası Sınır Bölgesi Planlama Atlasını hazırlamıştır. Ren Nehri birçok Avrupa ülkesinin sınırını geçer. Nil Nehri Burundi'de başlar, Ruanda, Uganda ve Sudan'ı geçer ve Mısır'ı belirledikten sonra Akdeniz'e dökülür. Mekong Nehri Çin'in Tibet bölgesinde doğar, güneydoğuya doğru akarak Myanmar ve Laos'un, ardından Laos ve Tayland'ın sınırlarını oluşturur, Kamboçya'ya girer ve Vietnam'da Güney Çin denizinde son bulur. Diğer nehirlerde uluslararası sınırlar oluşturur, St. Lawrence, Rio Grande, Hylong veya Amur, Purut ve Putumayo. Otoyollar. Otorite ve özgürlük arasında denge kurmak için insanlar, ulus ve devlet düzeyinde etkileşimlerini yönlendirmek üzere birçok yöntem geliştirmişlerdir, din, gelenekler, hukuk ve hükümet. Dinler, hangi tür etkileşimlerin izin verilebilir veya ahlaki olduğunu ve hangilerinin olmadığını belirtir. Yasalar, sosyal olarak kabul edilebilir etkileşimlerin sınırlarını belirler. Yasalara uyum, elbette, ulustan ulusa ve birçok ulus içinde de farklılık gösterir. İtalya, asil yasaların ve yasaları çiğneyenlerin ülkesidir. Katolik anarşistlerin bu ülkesinde, çarpıcı zıtlıklar bolca bulunur. İtalya'da yaşayan İngiliz yazar Tim Parks, İtalyan karakterindeki bu zıtlıklara değinerek, içeride törensiz bir anarşi olduğunu belirtmiştir. İtalya'nın aksine Hollanda yasalara uyan bir ülkenin en iyi örneğidir. Bununla birlikte Hollanda'da İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer birçok ülkede yasa dışı olan birçok şey yasal veya suç olmaktan çıkarılmıştır: fuhuş, esrar kullanımı ve ötağnızı. Hollanda'da sert uyuşturucu kullanımı bir hastalık olarak kabul edilir, iğneler geri dönüştürülür ve AIDS hakkında açık tartışmalar yapılır. Kahvaltıda peynir yiyen Hollandalılar Öğlenleri şehir sokaklarında çiğ balığı tüketir, İtalyanlar peyniri deniz ürünleriyle karıştırmaktan kaçınır, Amerikalılar ton balıklı sandviç yerler. Amerikalılar iki partili sistemleriyle gurur duyuyor ve İtalya'daki yönetim biçimi hakkında sık sık küçümseyici yorumlar yapıyorlar. Ancak İtalya'daki sık hükümet değişiklikleri yanıltıcı olabilir. Seçimlere katılımın azaldığı Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine, İtalya'da seçmenlerin %90'ı düzenli olarak oy kullanıyor. Avrupa'daki diğer çok partili sistemler gibi, İtalya'daki çok partili sistemde siyasi etkileşimi teşvik ediyor gibi görünüyor. Bir ulus aynı zamanda geçmişiyle de etkileşim kurmalıdır. Tarih, etkileşim için zorlu meydan okumalar sunar. Amerikalılar Vietnam'la başa çıkmak zorundadır, Almanlar, Japonlar ve İtalyanlar 2. Dünya Savaşı'nın soykırımda dahil olmak üzere vahşetleriyle, birçok Avrupalı sömürgeci geçmişleriyle, İsrailliler-Filistinlilerle olan ilişkileriyle ve bunun tersiyle başa çıkmak zorundadır, ve benzeri. Buradaki zorluk, tarihi olan etkileşimlerimizden ders çıkarmaktır. Amerikalı yazar Don Delillo, tarihi oluşturan şey, büyük ölçekli özlemdir diye savunuyor. Geçmişimizle bağlantı kurmaya çalışırız. Ulus devletler, büyük ölçekli özlemin kurumlarıdır. Bireysel ve toplumsal anılar gelir geçer. Ancak ulusal tarihlerimiz, yanlış veya tartışmalı olsa bile, geçmişimizin ortak bir izini sunar. Savaş ve barış, uluslar arasındaki etkileşimler için olasılıkların kutuplarını oluşturur. Ulusal savunma stratejileri, halkları kendilerini korumaya hazırlayabileceği gibi, saldırganlık içinde seferber olmaya hazırlayabilir. Çoğu ulusun daimi orduları, donanmaları ve hava kuvvetlerinin yanı sıra, çatışma zamanlarında veya olası çatışma dönemlerinde yetenekli insanları askere alma mekanizmaları vardır. Savaş gazileri, zaferlerin ve yenilgilerin anısına anıtlar inşa eder. Müzeler, savaş alanından kalan hatıralarla dolup taşar. Milletler ayrıca barışa da hazırlanır. Antlaşmalar, uluslar arasındaki etkileşimleri düzenler. Diplomatlar bu anlaşmaları müzakere eder ve denetler. Devlet kurumları kendilerini barışçıl alışverişlere adarlar kültürel ve ticari. Örneğin, 1961'de Başkan John Kennedy, Barış Kolordusunu kurarak barışı teşvik etme girişimini başlattı. Barış Kolordusu, daha resmi diplomatik kanallar yerine, kişiden kişiye bir yaklaşıma dayanır. Bu tür etkileşimler yoluyla, daha iyi bir anlayışla barış sağlanabilir. Milletler devletleri, ulus devletler arasında ve kendi içlerinde çeşitlilik mevcuttur. Devletler, diğer devletlerle olan farklılıklarına ve kendi içlerindeki çeşitliliğe yanıt verirler. Çoğu zaman uluslar ve devletler, iç farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışır ve alternatif dinlere veya siyasi görüşlere sahip olanlara karşı saldırgan bir şekilde karşılık verirler. İç savaşlarda dahil olmak üzere savaşlar, ulusun içindeki ve dışındaki çeşitliliğe karşı olumsuz bir tepkidir. Barış da çeşitliliğe bir yanıt olabilir. Barış, farklılıkları kabul etmeyi öğrenmeyi içerir. Tüm uluslar kimlikleri için sembollere bağımlıdır. Ulusal semboller, özellikle çeşitli uluslarda son derece önemli görünmektedir. Bayraklar, geçit törenleri, bayramlar, para ve pullardaki resimler, başkentler ve milli marşlar, Bol miktarda sembolik fırsat sunmaktadır. Amerikalılar bayraklarını dalgalandırmayı ve ölen başkanlarının resimlerini banknotlarda sergilemeyi severler. İtalyanların bayraklarına olan bağlılığı farklıdır. Aynı derecede vatan severdirler, ancak Amerikanların kırmızı, beyaz ve maviye olan bağlılığı kadar kutsal değildirler. İtalyanların euro öncesi para birimlerindeki resimler de banknotlarla tezat oluşturuyordu. Örneğin, bin layer banknotlarda Maria Monteseri ve yüz bin banknotlarda Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun yüzü yer alıyordu. Şimdi ise Euro paraları ulusal kimliklerin kalıntılarını sunmaktadır. 11 Eylül teröristlerinin muhtemel lideri Muhammed El Emir EVD El Atta, şehir planlaması eğitimi almıştı. Görünüşe göre Bayatta. Kahire'de mimarlık alanında ilk diplomasını aldıktan sonra Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesi'nde şehir planlaması üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Tezinin konusu, dünyanın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biri olan Halep'in korunmasıydı. İbrahim'in Halep Akropol'ünde gri ineğini sağdığı rivayet edilir. Özetle, Muhammed Atta, binaların sembolik gücünü anlamıştı ve felaketle sonuçlanacak şekilde dikkatli bir planlama yapmıştı. Dünya Ticaret Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik gücünü simgeliyordu. Pentagon, açıkça ülkenin askeri gücünü temsil ediyor. Tahmini üçüncü hedefler olan Beyaz Saray ve, veya Kongre binası ise hükümetin sembolleridir. Bazı milletler komşularıyla kaynaşır tıpkı Belçika'nın Hollanda ve Fransız bölgeleri gibi. Sonuçlar şaşırtıcı olabilir. Belçika birası, Heineken, Amstel veya Grolsuk'tan bile daha lezzetlidir ve birçok Hollandalı tarafından tercih edilir. Ancak Belçika şarabı, Fransızlar hala kendi şaraplarını tercih ediyor. Ulus devletler içinde, insan grupları, hatta halk ulusları bile mekansal olarak ayrılabilir, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kızılderili rezervasyonlarında olduğu gibi eskiden Güney Afrika'da siyahlar, renkliler ve beyazlar apartheid, Afrikaans dilinde ayrılık anlamına gelen terim yoluyla ayrılmıştı. Ekonomik ayrımcılık da genellikle benzer sonuçlar doğurur. Bazı uluslar çeşitlilikleriyle övünürken, diğerleri yabancılara karşı duydukları hoşnutsuzlukla bilinir. Bazı uluslar, sınırlarını geçen herkesin potansiyel bir göçmen olduğunu varsayar. Diğerleri ise insanların girişini ve, veya kalışını engellemek için karmaşık perdeleme sistemleri kurar. Uluslar, göç, fetih ve ilhak yoluyla çeşitliliklerini artırırlar. Ulus devletler, tüm grupların yönetim ve karar alma süreçlerine katılımını sağlayarak çeşitliliği korurlar. Devrimler Mao Zedong ve Thomas Jefferson, ulusların istikrarlı varlıklar olmadığı görüşünü paylaşıyorlardı. Bir ulusu canlandırmak ve yeniden icat etmek için devrimlerin gerekli olduğuna inanıyorlardı. Devrim, Çin'in kültür devrimi ve Amerika'nın iç savaşında olduğu gibi, şiddetli değişim anlamına gelmeye başladı. Şiddet genellikle nesiller boyu izler bırakır. Martin Luther King'in savunduğu şiddetsizlik ve Vietnam Savaşı'na karşı Hippilerin barış hareketi gibi barışçıl dönüşümler de gerçekleşebilir. Güney Afrika'nın şiddet dolu bir baskı geçmişi olmasına rağmen, Apartheid'den nihai geçiş büyük ölçüde barışçıl oldu. Berlin duvarı yıkıldığında, Doğu ve Batı Almanya ve Avrupa'nın büyük bir kısmı şiddet içermeyen bir geçiş yaşadı. Bu tür geçişler, türümüz için umut veriyor. Milletler değişime farklı şekillerde ve farklı hızlarda uyum sağlarlar. Birçok dış etkene maruz kalırlar. Örneğin, Navajo ulusu, hem mücevher yapımı hem de koyun yetiştiriciliğiyle tanınır, her ikisi de İspanyollardan ödünç alınmıştır. Bugün Navajo topraklarında yapılan bir gezi, kamyonetlere olan düşkünlüğü ortaya koymaktadır. Bu, başlangıçta, diğer Amerikalılardan ve daha yakın zamanlarda, Japonya'dan kültürel bir uyarlamadır, ancak Sazi, Hopi ve Navajo halklarının sırasıyla yaşadığı, Arizona'nın kuzeydoğusundaki Janyonde Chelly Kanyonu'nun doğa ve zaman tarafından boyanmış duvarları içinde Ford ve Chevrolet marka araçlar Toyotalar'dan daha fazla gibi görünmektedir. Ulusları zaman içinde uyum sağlayacak şekilde nasıl planlar ve tasarlarız, Jefferson ve Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer kurucu babaları buna iyi bir örnek teşkil ediyor. Onların stratejisi, zaman içinde kolayca uyarlanabilen oldukça sağlam bir plan oluşturmaktı. Gücün merkeziyetçilikten uzak ama hiyerarşik bir şekilde dağılmasını sağlayan bir denge ve denetleme sistemi kurdular. Bir ulus planlayıcısı ve tasarımcısı olarak Jefferson, Amerika Birleşik Devletleri'nin hem yasal yapısına hem de fiziksel biçimine katkıda bulundu. Bağımsızlık bildirgesini ve 1785 Toprak Yönetmeliği ile 1787 Kuzeybatı Yönetmeliğine yol açan önerileri yazmasının yanı sıra, Louisiana bölgesinin Napolyon Bonaparte'tan satın alınmasından da sorumluydu. Kuzeybatı Yönetmeliği, ülkeyi Jefferson'ın soylu köylü demokratları tarafından yerleşilebilecek şekilde alt bölümlere ayırdı. Washington, D.C., Monticello ve Virginia Üniversitesi çim alanı için vizyonlarıyla Jefferson, Günümüzde de varlığını sürdüren ulusal bir estetiğin unsurlarını yarattı. Fikirleri, ulusun yerleşimine rehberlik etti. Örneğin, büyük ölçüde Jefferson tarafından 1784'te kaleme alınan Batı Bölgesi Yönetimi Planı, Batı yerleşimi için bir yol haritası sağladı. Bu plan, 1784 yönetmeliği haline geldi ve hem 1785 toprak yönetmeliğini hem de 1787 kuzeybatı yönetmeliğini etkiledi. Esasen, Jefferson, Aliceniz'in batısındaki topraklar için bir çerçeve oluşturdu. Julian Boyd ve işbirlikçilerinin anlattığı gibi, uzun zamandır Aliceniz'in batısındaki bölgeyle ilgileniyordu, bir spekülatör olarak değil, bir devlet adamı, bir bilim insanı ve tarımsal demokrasiye inanan biri olarak. Aslında, Jefferson spekülatif çıkarlara karşıydı ve bunun yerine gerçek yerleşimcileri tercih ediyordu. Jefferson'ın batı için planı, anayasalara dayalı, ilçelere ve kasabalara bölünmüş eyalet hükümetlerini vurguluyordu. Ayrıca yeni eyaletlerin sınırlarını, Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl kabul edileceklerini ve Kızılderililerle ilişkileri de ele alıyordu. Jefferson'ın kongreye sunduğu raporda, söz konusu eyaletlerin hiçbirinde kölelik veya zorunlu çalışma olmayacaktır, ifadesi yer alıyordu. Elbette Jefferson'ın vizyonu başkaları tarafından değiştirildi ve hatta baltalandı. Planı Kongre'ye sunulduktan kısa bir süre sonra Jefferson, Fransa'ya Büyükelçi olmak üzere Avrupa'ya gitti. Jefferson ülke dışında olduğu için Kongre, 1784 tarihli yönetmeliği yürürlükten kaldırarak yerine 1787 tarihli Kuzeybatı yönetmeliğini çıkardı. 1787 yönetmeliği, Köleliğin kaldırılması gibi Jefferson'ın birçok önerisini korudu, ancak aynı zamanda daha fazla yerel özellik sağladı. Tarihçiler, yeni yasanın nedeninin toprak spekülatörlerine ve destekçilerine batı üzerinde daha fazla kontrol sağlamak olduğunu belirtiyor. Yeni yasa, spekülatif çıkarları yerleşiklerin eylemlerinden koruyordu. Jefferson'ın planı, yeni ulusta toprak spekülasyonu çıkarları için taviz verilen birçok planın ilkiydi. Yazar siyasetçi Václav Havel, Çek Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Jefferson'a benzer bir rol oynadı. Sovyet egemenliğinin sona ermesinin ardından Slovakya'nın barışçıl bir şekilde bölünmesine aracılık etti ve sözleriyle yeni uluslar arası ilişkiler hakkında edebi bir estetik anlayışı ortaya koydu. Havel, tek bir birbirine bağlı medeniyet içinde çeşitli kültürler, halklar ırklar ve dini alanlar arasında bir arada yaşamaya dayalı yeni bir siyasi modele ihtiyacımız olduğunu savunuyor. Gayri Safi Milli Ürünler Teksaslılar Teksas'ı bir ulus olarak görüyor. Teksaslı olmak neredeyse milliyet değiştirmeyi gerektiriyor. Eyalet, yeni gelenlere Teksaslı olmak için 30 gün süre veriyor. Ben bunun bir ömür sürdüğünü sanıyordum. Teksas yaklaşık 10 yıl bağımsız bir ulus olsa ve bundan önce de 10 yıldan biraz fazla bir süre bağımsız Meksika'nın bir parçası olsa da, Teksas ve Meksika kimlikleri güçlü kalmaya devam ediyor. Teksas'ın ikonografik gözleri sürekli üzerinizde. Tek yıldız bayrağı her yerde dalgalanıyor. Beş köşeli yıldızlar ve uzun boynuzlu sığırlar, kamu ve özel yapıların taş, beton, metal ve ahşap malzemelerine işlenmiş durumda. Teksas'taki birçok erkek ismi, Alamo kahramanlarını ve eyaletin bağımsızlık savaşını anımsatıyor. Açıkçası, Teksas daha büyük bir ulus devletin parçasıdır. Bir ulus kriz zamanlarında bir araya gelir ve yanıtı harekete geçirmek için devleti kullanır. 11 Eylül trajedisinden sonra, eyalet genelinde Amerikan bayrakları Teksas bayrağına eşlik etti. Bir kriz sırasında seferberlik, çeşitli ortamlarda birçok birey arasında çok katmanlı etkileşimler gerektirir. Acil müdahaleden posta dağıtımına kadar, ulusların ve devletlerin eylemleri karmaşık insan çabalarını temsil eder. Ulusları ve devletleri genellikle ekolojik terimlerle ele almıyoruz. Bu etkileşimlere ekolojik bir bakış açısıyla yaklaşarak, ulus devletlerin yapılarını ve işlevlerini daha iyi anlayabiliriz. Milliyetçilik, insanları birleştirebilen bir güç olduğu gibi, onları birbirinden ayırabilen bir güç de olabilir. Balkanlar, etnik ve ulusal çatışmalarıyla ünlüdür. Asıl adı Josip Broz olan Mareşal Tito, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan 1980'deki ölümüne kadar Yugoslavya'da bu savaşan grupların nispeten müreffeh bir birlik halinde bir araya getirmeyi başardı. Ortodokslar ve Roma Katolikleri Müslümanlarla barış içinde yaşadılar. Hırvatlar, Sırplar ve Makedonlar birlikte çalıştılar ve hatta evlilik yoluyla kaynaştılar. Yugoslav Devleti'nin çöküşünden sonra, milliyetçilik Hırvatistan, Bosna ve Kosova'da vahşi savaşları körükledi. Eski düşmanlıkları körüklemek için yeni mitler ortaya çıktı. Makedonya hükümeti, önemli tarihsel kanıtlara rağmen, Büyük İskender'in modern devletin atası olduğu iddiasını yaydı. Etnik Arnavutlar ülkenin dörtte birini oluşturmasına rağmen, Makedonca resmi dil ilan edildi. Arnavutlar Müslüman olmasına rağmen, Makedon Ortodoks Kilisesi devlette baskın hale geldi. Arnavutlar ise kendi milliyetçi şovanizmleriyle karşılık verdi. Eksikliklerine rağmen, bir ulus devlet sakinlerine belirli bir düzeyde güvence sağlayabilir. Güvenlik ve öngörülebilirlik ulus devletlerde mümkündür, devletsiz toplumlarda ise çok daha az kesindir. Ekolojik açıdan, ulus devletler birbirimizle ve topraklarımızla etkileşimlerimiz için öngörülebilir yapılar sağlar. Ticaret, ulaşım ve eğitim ulus devletlerde daha etkili bir şekilde yürütülebilir. Milletler kendilerini diğer milletlerden izole edebilir veya sınırlarını dış etkilere açabilir. Komşularına karşı dostane veya düşmanca olabilirler. Milletler, topluluklarının ve bölgelerinin büyümesini ve gelişmesini teşvik edebilir ve vatandaşları için iyi bir yaşam hedefleyebilir. Tersine, milletler baskıcı ve dogmatik de olabilirler. Yönetim felsefeleri ne olursa olsun, millet devletlerinin değişen küresel koşullara uyum sağlamaları gerekir. 7. Gezegenin yeşil kaosu. Doğada sabit hiçbir şey yoktur. Evren akışkan ve değişkendir. Ralph Waldo Emerson, Küresel Düşün, Yerel Hareket Et Çevreciler için Bir Slogan Haline Geldi. Richard Forman bu ifadeyi yeniden ele alarak küresel düşün, bölgesel plan yap ve sonra yerel hareket et önerisinde bulundu. Yerel veya bölgesel bağlamda bölgesel planlama ve yerel hareket etme sorusuna en iyi yanıt, orada yaşayan insanlar tarafından verilebilir. O halde, küresel düşünürken yerel ve bölgesel mekanlara duyarlı kalmanın zorluğuyla karşı karşıyayız. Ya da başka bir deyişle, gezegenin manzaraları, temel özelliklerini korurken değişikliklere nasıl uyum sağlayabilir? 11 Eylül 2001'de, Washington DC'deki Dulles Havalimanı'na giderken, Atlanta Havaalanı'ndaki bir kafede oturmuş, bir grup çılgının ulus devletlerin gidişatını nasıl değiştirdiğini izliyordum. Ardından gelen intikam ve misilleme çağrılarıyla, ulusların ve devletlerin sorumluluğu, dünyanın dört bir yanındaki mevcut ve eski politikacılar, çeşitli uzmanlar ve haber sunucuları için güncel bir konu haline geldi. Bir eylem diğerini doğurur, bir eylem diğerine ve bir diğerine bağlıdır. Dünya olayları hakkında bol miktarda bilgiye sahibiz, ancak olayların birbirleriyle olan ilişkileri hakkında çok az bilgimiz var. 19. ve 20. yüzyıllarda, ekonomik teori doğal kaynaklar, insan emeği ve zenginlik arasındaki ilişkiler hakkında bir miktar anlayış kazanmamıza yardımcı oldu. Ancak Amerikalı romancı Richard Powers'a göre, ekonomi teorisi çok erken durdu ve dünyanın çılgın alışverişini sadece arz, talep ve fiyata indirgedi. Sonuç, Budapeşte Mahallesi'nin Mahler'in 8. senfonisinin bir transkripsiyonunu asilce testereyle kesmesine benziyordu. Dört müzisyenin bir senfoni orkestrası için tasarlanmış bir eseri icra edememesi gibi, insan etkileşimini parasal alışverişlere indirgeyen bir disiplinde insanlık durumunun yalnızca sınırlı yönlerini açıklayabilir. Ekolojik teori, özellikle insanları da içerdiği şekliyle, dünyanın çılgın alışverişini, karmaşıklığını ve görünürdeki çelişkilerini daha iyi kavramamıza yardımcı olabilir. Gaia hipotezi, küresel sistemler için ekolojik bir açıklama sunar. Teorinin yaratıcısı James Lovelock'a göre, biosfer, kimyasal ve fiziksel çevreyi kontrol ederek gezegenimizi sağlıklı tutma kapasitesine sahip, kendi kendini düzenleyen bir varlıktır. Gaia'nın bu tanımı, biosferin gezegenin sağlığını sürdürme kapasitesine sahip olduğunu gösterir. Bu kapasiteyi belirlemede biz insanlar çok önemli bir rol oynuyoruz. Biyosferden çok fazla şey çekersek veya onu atıklarımızla aşırı yüklersek, yaşam için gerekli olan temel unsurları sağlama yeteneği engellenir. Küresel düzeyde ekolojik düşünce zorlu bir meydan okuma sunmaktadır. Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasından kaynaklanan işbirliği gibi kıtasal uluslar birlikleri Uluslararası etkileşimler için olanaklar sunmaktadır. Bilgisayar, uydu ve telekomünikasyon teknolojisi, küresel süreçleri izlemek için araçlar sağlamaktadır. Bilgisayar çağında veya daha geniş anlamda bilgi çağında yaşadığımız, bilginin gücü temsil ettiği söylenmektedir. Bizim zorluğumuz, bu bilgiyi anlamlandırmaktır. Ekoloji, bağlantılar kurmamıza, ilişkileri ortaya çıkarmamıza yardımcı olur. Bilgi parçacıkları arasındaki karşılıklı ilişkiler yaşadığımız dünya hakkında daha iyi bilgi üretmek için anlaşılabilirse, o zaman ekolojik çağda yaşayabiliriz. Eğer öyleyse, elektronik okur yazarlığımızı tamamlayacak ekolojik okur yazarlığa ulaşmayı hedeflemeliyiz. Uzak kürelere iniş. Toro, vahşi doğada dünyanın korunması vardır demiştir. Dünya canlıdır. Bariz olanı keşfetmek için uzaya gittik. Milano Politeknik Üniversitesi'nde planlama profesörü olan Danilo Palazzo, dünyanın tamamını uzaydan ilk kez gördüğümüzde, gezegenimize bakış açımızın sonsuza dek değiştiğini belirtiyor. Vaclav Hevel, 1969'daki aya inişin modern çağın sonunu işaret ettiğini ve insanlığın yaşamında yeni bir çağın başlangıç tarihi belirlenebileceğini düşünüyor. Aldo Leopold'un gözlemlediği gibi, muhtemelen sezgisel algılarımızda, Dünyanın görünmezliğini toprağını, dağlarını, nehirlerini, ormanlarını, iklimini, bitkilerini ve hayvanlarını fark eder ve onu sadece yararlı bir hizmetkar olarak değil, yaşayan bir varlık olarak da topluca saygı duyarız. Leopold, Mekerk ve diğerleri, dünyayı yaşayan bir varlık olarak ele alan gözlemleriyle Gaya hipotezinin temelini atmışlardır. Lovelock, hipotezi özlü bir şekilde açıklıyor. Balinalardan virüslere, meşe ağaçlarından alplere kadar yeryüzündeki tüm canlı maddeler, dünyanın atmosferini kendi genel ihtiyaçlarına göre manipüle edebilen ve bileşenlerinin çok ötesinde yetenek ve güçlere sahip tek bir canlı varlık olarak düşünülebilir mi? 1974 yılında, Washington Eyalet Üniversitesi'nden profesörler Gerald Young ve Tom Bartuska, küresel yapı ve işlevleri anlamak için bir çerçeve tanımladılar. Yang'ın akademik geçmişi orman ekolojisi ve coğrafya alanındayken, Bartuska'nınki mimarlık alanındaydı. Birlikte, WSU'daki yenilikçi, çok disiplinli çevre bilimi ve bölgesel planlama programlarının şekillenmesinde etkili oldular. Bartuska ve Yang, dünyanın çeşitli ortamlarının, yüksek düzeyde kavramsal bir birlik ve bütünleşme sergilediğini gözlemlediler. Ekolojist Paul Sears'tan birleştirici bir araç olarak küre fikrini ödünç aldılar. Latince spaira kelimesinden türetilen ve tanıdık birleştirici biçim olan küre kelimesinin, Yunanca buhar anlamına gelen atmos gibi tanımlayıcı bir terimle bir araya gelmesiyle atmosfer oluşturması, birleştirici bir kavram oluşturmaktadır. Biosfer, hidrosfer ve litosfer gibi diğer terimler de bilim literatüründe yaygın olarak bulunur ve halk tarafından geniş ölçüde anlaşılır. Sörz, düzenleyici bir yapı olarak litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer ve psikosferin kullanılmasını önerdi. 1926'da dünya gezegeni üzerine bir çalışma olan biosferi yayınlayan Rus biyokimyacı Vladimir Vernatsky'den etkilenmişti. Yang ve Bartuska, Sears'ın psikosferinin yerine Vernadski'nin noosferini kullanmayı önerdiler. Bu konuya bu bölümün ilerleyen kısımlarında tekrar değineceğim. Yang ve Bartuska, Sörz-Wernatski çevre sıralama şemasını daha da geliştirerek aşağıdaki sistemi önerdiler. Litosfer, Yunanca taş anlamına gelen Lidos kelimesinden türetilmiştir, bazı kullanımlarda katı yeryüzünün dış kısmı veya yeryüzünün tüm katı veya taş küresi anlamına gelir. Hidrosfer, Yunanca su anlamına gelen hidro kelimesinden türetilmiştir, yeryüzünün su ortamı, okyanuslar, göller, akarsular, Yeraltı suları ve atmosferdeki buhar da dahil olmak üzere yeryüzündeki tüm su, hidrolojik döngü ile ifade edilir. Pedosfer, Yunanca toprak veya yer anlamına gelen pedon kelimesinden türetilmiştir, yani gerçek toprak. A ve B ufuklarını içeren ve toprakların oluşum süreçlerini en doğrudan yansıtan üst kısım, genel toprak. Biyosfer Yunanca yaşam anlamına gelen bios kelimesinden türetilmiştir, yeryüzündeki yaşam alanı veya katmanı, insanlar da dahil olmak üzere tüm yaşam, yeryüzünün biyokütlesi. Atmosfer, Yunanca atmos-se, kelimesinden gelir ve hava veya buhar anlamına gelir, dünyayı çevreleyen gaz tabakasıdır. Gerald Young ve Tom Bartuska, Lamont-Jolun ekosfer kavramını genel bir küre olarak kullandılar. Bir ekosistem tek bir türden daha karmaşık, bir ekobölgede bir biyobölgeden daha karmaşık olduğundan, ekosfer kavramı biosferden daha büyüktür. Ekosfer, yaşam katmanını onu besleyen fiziksel süreçlerle birleştirir. Ekosfer, dünyadaki yaşamın, küresel çevrenin ve dünyanın toplam kaynaklarının toplamıdır. Dolayısıyla ekosfer, dünyanın mümkün olan en büyük ekosistemidir. Bartuska ve yan tarafından tasarlanan çerçeve, küresel süreçleri kavramamıza yardımcı olur. Uzayda yüzen, gazla, atmosfer, çevrili büyük bir kaya olan litosferde yaşıyoruz. Su ve toprak sistemleri, ince bir yaşam katmanı olan biosfer için bir platform oluşturur. Dünyayı bu küreler dizisi olarak kavrayarak, yerel çevremizi küresel süreçlere bağlayabiliriz. Arka bahçemizdeki ağaçlar, çalılar ve çiçeklerin hem yaşam alanımızın hem de biyosferin bir parçası olduğunu görüyoruz. Küresel ısınma, türümüzü birleştiren küresel bir dil, bir iletişim biçimi var mı? Bilim dili ulusal sınırları ve bölgesel engelleri aşıyor. İklim bilimi küresel bir bakış açısı sunuyor. Küresel iklim değişikliğine olan artan ilgi, daha gelişmiş izleme cihazlarıyla birleşince, hava sistemleri hakkındaki anlayışımızı ilerletti. Küresel ısınmanın boyutunu ve bir sorun teşkil edip etmediğini tartışırken, gezegenin iklimi hakkında daha fazla şey bildiğimiz ve ikliminin değiştiğini ve değişmeye devam ettiğini anladığımız yadsınamaz. CNN'den veya Varşova, New Orleans veya Abu Dabideki özel bir hava durumu istasyonundan karayıp Adalarına çarpan kasırgaları gerçek zamanlı olarak izleyebiliyoruz. Ya da internete bağlanarak dünyanın herhangi bir yerindeki sıcaklık ve fırtına cepheleri hakkında güncel bilgilere ulaşabiliyoruz. Uydular, önceki nesiller için mümkün olmayan, hatta hayal bile edilemeyecek bir bakış açısı sunuyor. İklim bilimciler küresel hava modellerini iyi anlarlar. Hava basınçları hava hareketlerini ve rüzgarları etkiler. Sonuç olarak, Forman'a göre hava yüksek basınç bölgelerinden düşük basınç bölgelerine doğru hareket eder ve ayrıca dünyanın dönüşü nedeniyle hava hareketinin güçlü bir doğu-batı yönlülüğü de vardır diye belirtir. Bu modeller, bölgelerin ve manzaraların yapısını ve karakterini şekillendirmeye yardımcı olan farklı iklim bölgelerine yol açar. Güneş, dünyadaki hava olaylarını yönlendirir. Güneş, gezegenin yüzeyini ısıtır ve bu da enerjiyi uzaya geri yayar. Atmosferik gazlar, bu dışarıya yayılan enerjinin bir kısmını hapsederek bir miktar ısıyı tutar. Bu süreci açıklamak için sera cam panelleri benzetmesi kullanılmıştır ve bu nedenle sera etkisi terimi kullanılır. Doğal sera etkisi, yaşamı mümkün kılan bir sıcaklık üretir. Ancak, 19. yüzyıldaki sanayi devriminin başlangıcından bu yana, Atmosferdeki sera gazı konsantrasyonları, başlıca karbondioksit, metan ve azot oksit, artmaktadır. Fosil yakıtların yakılması gibi insan faaliyetleri bu artışlardan sorumludur. Sanayi, tarım ve diğer insan faaliyetleri, artan dünya nüfusuyla birlikte küresel değişim süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Bu değişim, birkaç nesil içinde dünyanın yaşam alanını önemli ölçüde değiştirebilir. İklim değişikliği tüm gezegeni etkiliyor. İnsanlar daha önce bu ölçekte bir değişimi tespit edememiş ve dahası, bundan sorumlu olduğumuzu düşünememişti. Sonuç olarak, ulusal ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla harekete geçmeye başladık. Dünya çapındaki gözlemler, küresel ölçümler ve değişimlerin daha iyi kayıt altına alınmasını sağlıyor. Bu izleme, dünya sistemindeki tüm ilgili mekansal ve zamansal ölçeklerdeki değişikliklerden sorumlu fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin anlaşılmasına yardımcı oluyor. Birçok ülkede bilim insanları küresel değişimi belgeliyor ve geçmiş dalgalanmaları inceliyor. Bu çalışmalar, olası geleceklerin tahmin edilmesini sağlıyor. Değişim Ajanları Doğal küresel süreçler ve sistemler dinamiktir, ancak uzun süreler boyunca nispeten istikrarlı kalırlar. Küresel kültürel sistemler daha büyük bir dinamizm yaşar, ancak küresel ısınma ve El Niño'nun gösterdiği gibi, doğal küresel sistemler bile dramatik değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte, dramatik kültürel değişimler geçmişe göre daha sık meydana geliyor gibi görünüyor. 1990'ların sonlarında Asya'dan örneklerin gösterdiği gibi, dünyanın herhangi bir yerindeki hedge fonları üzerinde spekülasyon yapan uluslararası bir bankacı, tüm ulusal ekonomileri çökertebilir. Özellikle bilgisayar teknolojileri, bankacılık ve iş dünyasından inşaat ve tasarıma kadar uluslararası kültürleri değiştiriyor. Değişim kendiliğinden olmaz, çeşitli ekonomik, sosyal ve teknolojik güçler değişimi yönlendirir. Dünya genelindeki toplulukların ve bölgelerin sürekli gelişimini etkileyen veya etkileyebilecek değişim etkenleri nelerdir? Olasılıklardan bazıları şunlardır. Nüfus dinamikleri ve tüketim, kentleşme, bağlantı ve ağlar, teknoloji, ekonomi ve politika, kültür ve sanatlar, eğitim ve insan hizmetleri, küresel ve bölgesel çevresel süreçler, Nüfus artışı ve göç, gezegenin demografik yapısını değiştirecek faktörler arasında yer almaktadır. Şu anda gezegende 6 milyardan fazla insan yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9,4 milyarda sabitleneceğini ve ardından 2100 yılına kadar 10,4 milyara yükseleceğini öngörmektedir. Bu, önümüzdeki yüzyılda yaklaşık 12,6 milyar daha fazla insanın aramıza katılacağı anlamına gelmektedir. Dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşamaktadır. Gelecekte, daha da fazla insan kentsel bölgelere taşınacaktır. Küresel kentsel nüfusun 2030 yılına kadar iki katına çıkması beklenmektedir. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun üçte ikisi kentsel bölgelerde yaşayacaktır. Doğum ve yaşam yapısı ilimlerinin yanı sıra gelir ve mülk dağılımı hakkında çeşitli tahminler mevcuttur. Nüfus artışı değişimi tetikler çünkü herkes suya, yiyeceğe, barınağa, giysiye ve enerjiye ihtiyaç duyar. Ancak tüketim seviyeleri farklılık gösterir. Birleşmiş Milletler, küreselleşmenin maliyetleri faydalardan ayırma iliminde olduğunu belirtiyor çünkü tüketiciler malları ve hizmetleri dünyanın dört bir yanındaki ekosistemlerden elde ederler. Bu durum, tüketimin artmasının çevresel maliyetlerini tüketenlerden gizleme eğilimindedir. Temel ihtiyaçlarımızı ve yaşamın konforunu tüketme arzularımız, bu talepleri karşılamak için gerekli kaynak seviyesini etkiler. Nüfus artışı ve göç gibi değişimler ve tüketim, kentleşme ile ilişkilidir. İnsanların şehirlere ve metropol bölgelerine hareketi, kırsal ve doğal alanların kentsel ve banyo alanlara dönüşmesini, vahşi doğanın kentleşmesini, kırsal kesimin terk edilmesini ve şehir merkezinin ve eski banyo mahallelerinin yeniden canlanmasını içerir. İşte hem nüfus artışı hem de kentleşme ile ilgili bazı temel sorular. İnsanlar neden yaşadıkları yeri tercih ediyorlar? Büyüme ve kalkınmayı yönlendiren, etkileyen politikalar nelerdir? Bu politikaların uzun vadeli etkileri nelerdir? Bağlantı, yeni ağların ve bilgi sistemlerinin toplulukları, bilgi aktarımını, zamanı, sosyal ilişkileri ve eğitimi nasıl değiştireceğini içerir. Otomobil ve internet gibi bağlantı teknolojileri aynı zamanda insanları bölebilir ve böylece toplulukları daha da parçalayabilir. Sürekli olarak bilgi ve ulaşım teknolojileri aracılığıyla bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Bağlantı, insan toplumunu dönüştürmeye devam edecek, peki nasıl? Cevapları bulmak için kullanabileceğimiz bazı sorular şunlardır. İnsanların ticari nedenlerle birbirlerinin yanında bulunmak zorunda kalmadığı zamanlarda topluluklar nasıl bir görünüm alacak? İş dünyası, eğitim kurumları ve kamu kurumları nasıl etkilenecek? Bağlantı olanakları, mekanın kullanımı, bilgisi, deneyimi ve algısını nasıl etkileyecek? Yeni teknolojilerden kaynaklanan bağlantı ve ağlar, küresel değişimleri tetikleyecektir. Teknolojik değişim genellikle siyasetle bağlantılıdır. Teknolojik ve siyasi bağlantılara örnek olarak savaş, enerji politikası ve uzay araştırmaları ve biyoteknoloji gibi bilimsel gelişmeler verilebilir. Gayri safi milli ve yerel ürünlerdeki, madencilik işletmelerindeki, sanayi ve imalattaki, gıda ve elyaf sektöründeki, turizmdeki ve ulaşımdaki değişimlerde ekonomiyi etkiler. Teknolojideki değişimler siyaseti etkiliyor. Hayvancılığı daha ekonomik hale getirmeyi amaçlayan bilim insanları, sığırların yem tedarikinde değişiklikler yaptı. Geri dönüştürülen hayvanlar, yemdeki protein ve mineral içeriğini artırdı, ancak sağlıksız ölü hayvanlar bu gıda akışına girdiğinde, deli dana hastalığı ortaya çıktı. Hastalık Avrupa'da yayılınca, sığır eti tüketimi önemli ölçüde düştü. Öfkeli Avrupalılar, hayvansal ürünlerle karıştırılmış yemlerin yasaklanmasını talep etti. Avrupalılar rahatlama için deniz ürünlerine yönelince, balık ve balık yağında artan düzeyde dioksin bulunduğunu fark ettiler. Kültür ve sanat da değişimi yönlendirir. Eğlence ve dinlenme, özlemlerimizi ve beklentilerimizi etkiler. Örneğin, Beatles, 20. yüzyılın sonlarındaki gençlik kültürünün şekillenmesine yardımcı oldu. Büyük değişimlerin ortasında tek ihtiyacınız aşk diye ilan ettiler. Geçmiş, geleceği şekillendirmeye de yardımcı olur. Sonuç olarak, ulusların, bölgelerin ve toplulukların tarihini ve tarih öncesini anlamak, olası değişiklikleri öngörmemize yardımcı olabilir. Örneğin, 4. bölümde tarih öncesi Hohokam halkını, Pima dilinde gitmiş olanlar anlamına gelen bir kelimeden, tanıtmıştım. Günümüzde Güney Arizona olan bölgenin nehir vadilerinde gelişen bir kültür kurmuşlardı. Geniş tarım yerleşimleri, Salt ve Gila nehirlerinden suları yönlendiren zekice bir kanal sistemine bağlıydı. Kültürleri M.Ö. 300'den M.Ö. 1450 civarına kadar varlığını sürdürmüş ve bilinmeyen nedenlerle ortadan kaybolmuştur. Arkeologlar, gerilemelerinin uzun süreli kuraklık dönemleri, suyun aşırı kullanımı, sosyal uyumlar veya bu faktörlerin bir kombinasyonuyla ilgili olabileceğini tahmin etmektedirler. Hohokam kanal sistemi, 19. yüzyılın sonlarında Arizona yerleşimcileri tarafından benimsenmiştir. Hohokam sistemini anlayarak, bu yerleşimciler yeni bir kanal ağını öngörebilmişlerdir. Hohokam halkının neden ortadan kaybolduğunu araştırmaya devam ederek, belki de aynı hatayı tekrarlamaktan kaçınabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde evrensel kamu ilköğretim ve orta öğretim okulları ve GE1 gibi eğitim alanındaki tarihi yenilikler, çarpıcı dönüşümlere yol açmıştır. Eğitim ve diğer sosyal hizmetlerdeki gelecekteki değişikliklerin de benzer şekilde çarpıcı etkileri olması muhtemeldir. Örneğin, yaşlanan nüfusa sağlık hizmetlerinin nasıl sunulacağı şüphesiz değişimi tetikleyecektir. Küresel-çevresel süreçler aynı zamanda sosyal değişimleri ve uyumları da tetikliyor. Daha önce de belirtildiği gibi, küresel ısınma eğilimleri iyi biliniyor. Bu değişiklikler, Arktikteki kutup ayılarının yaşam döngülerini zaten etkiliyor. Normalde, kutup ayıları yılın büyük bir bölümünü buz üzerinde geçirerek kış uykusundan sağ çıkabilmeleri için yeterli balık yiyerek kilo alırlar. Kış mevsimleri kısaldıkça ve ayılar karada daha fazla zaman geçirmek zorunda kaldıkça, vücut ağırlıklarını artırmak için daha az zamanları olur. Daha küçük yavrular doğuran annelerin, yiyecek ihtiyaçları nedeniyle yavrularına bakmak için daha az zamanı olması, türün sağlığını tehdit eder. Güney Pasifik'te, doğanın felaketleri arttıkça küçük adalar zaten yok oluyor. Yükselen deniz seviyesi, kasırgalar, kıyı şeridinin aşınması, mercanların tahribatı, balık ölümleri ve siklonlar bu ücra kara parçalarını tehdit ediyor. Costa Rica'da, dağ zirvelerinin etrafındaki yağmur ormanı adaları, neme bağımlı türleri destekleyecek bulut örtüsünün giderek azalmasıyla her yıl küçülüyor. Bu yaşam alanları, havanın bulut oluşturacak kadar soğuduğu dağların zirvesi olan yoğunlaşmanın meydana geldiği yerlerde bulunur. İklim ısındıkça, sıcaklık gradyanı dağın yukarısına doğru yükselir, bulut yaşam alanını azaltır ve flora ve faunayı fiilen yok olmaya mahkum eder, bu türler dağdan aşağı inemez çünkü onlar için çok sıcaktır, ne de başka, belki de daha yüksek bir dağa sıçrayabilirler. Onlar için bir çıkmaz sokaktır. Bu arada, kentsel ısı adası veya ısı takım adaları etkisi sonucunda yerel iklim değişiklikleri meydana gelmektedir. Bu etki, doğal bitki örtüsüne sahip yüzeylerin asfalt, beton, çatılar ve diğer insan yapımı malzemelerden oluşan yüzeylerle değiştirilmesi sonucu kentsel yerleşim yerlerinin üzerindeki havanın daha fazla ısınmasını içerir. Örneğin, 1970 ile 1990 yılları arasında Phoenix metropol bölgesinde yaz geceleri ortalama sıcaklıklar 2,2 santigrat derece artarken, kırsal çöl ve şehir içi bölgeler arasında 6 santigrat derecelik bir artış gözlemlenmiştir. Küresel ortak alanları ve farklı olasılık derecelerinde belirli bölgeleri ve manzaraları etkileyen diğer çevresel değişim etkenleri arasında doğal afetler, savaşlardan daha fazla mülteciyi yaratan, azot döngüsü, enerji kullanımı ve sera etkisi yer almaktadır. Dünyanın derisinin kaba porseleni, ekosfer ile diğer biyofiziksel küreler arasında Yang ve Bartuska, noosfer ve bosfer kavramlarını önermişlerdir. Yang ve Bartuska, noosfer kavramını antik çağa dayandırarak Sokrates'ten alıntı yaparlar, tüm filozoflar, aklın göklerin ve yerin kralı olduğunu düşünmüştür. Vernadski ise Yunanca Nus kelimesini, akıl anlamına gelir, uyarlamayı önermiştir. Böylece Noosfer, insan zekasının ve fikirlerinin yeni bir dünyevi örtüsü, büyük ve büyüyen bir fikir yapısı haline gelir, özgürce düşünen insanlığın bir bütün olarak ele alınması amacıyla Biosfer'in yeniden inşası, küresel bir düşünme alanı. D.Y.Bosfer, 1960'larda teknoloji yazarı Richard Landers tarafından yapay olarak yaratılmış ve canlı gibi davranan şeylerin alanını tanımlamak için kullanılan D.Y.Boloji teriminden türetilmiştir. Yang ve Bartuska, ürettiğimiz makinelerin çevremizin bir parçası olduğunu gözlemliyor. Aynı şey için kullanılan bir diğer terim ise teknosferdir. D.Y.Bosfer ile insan ilişkileri üzerindeki etkisi arasındaki bağlantı, 1960'larda Kanadalı iletişim kuramcıları Marshall McLuhan ve Quentin Fiore tarafından öne sürülmüştür, zamanımızın aracı veya süreci olan elektrik teknolojisi, sosyal karşılıklı bağımlılık kalıplarını ve kişisel yaşamımızın her yönünü yeniden şekillendiriyor ve yeniden yapılandırıyor. Bizi, daha önce doğal kabul edilen hemen hemen her düşünceyi, her eylemi ve her kurumu yeniden gözden geçirmeye ve yeniden değerlendirmeye zorluyor. McLuhan, elektronik medyanın özellikle televizyonun ortamın mesaj olduğu bir küresel köy yarattığını savunmuştur. McLuhan'ın küresel köyü, D.Y. Bosfer'in bir örneğini sunmaktadır. Fikirler ve teknoloji dünyası, gezegendeki insanların hayatlarını sürdürmelerini sağlıyor. İyi fikirler, yeniden dirilmeleri için doğru teknikleri bekleyerek yıllarca uykuda kalabilir. Örneğin, Leonardo da Vinci, uçan makineleri ve otomasyonu, bunların gerçekleşmesinden çok önce tasarlamıştı. Önerilerini, kuşların kanatları ve ışığın fiziği gibi doğanın yakından gözlemlenmesine dayandırdı. Leonardo'nun fikirleri, çevremizdeki unsurları içeren makinelere dönüştü. Dünya Uzay Gemisi Yang ve Bartuska'nın kürelerin kullanımıyla ilgili önerisinin merkezinde, bunların etkileşimli sistemler olarak görülmesi yer almaktadır. Mekerk, bu küreleri oluşturan olguların, kayalar, su, topraklar, bitkiler ve hayvanlar, hiyerarşik ve nedensel olarak ele alınmasını önermiştir. Yani, daha eski bileşenler daha genç unsurları etkilemiş ve açıklamaya yardımcı olmuştur, kaya oluşumları su akışlarını belirlemeye yardımcı olur, bu da toprak oluşumunu etkiler ve bu da belirli bitkilerin büyümesine olanak tanır. Mekargın sözleriyle, kronoloji çok iyi bir birleştirici araçtır. İlk olarak, bilim insanı tüm sonraki olayların en eski ve en kalıcı olanı olan temel jeolojiyi belirler. Ardından jeomorfoloji, hidroloji ve fizyografiyi ekleriz. Ve sonra toprakları ve bitki ve hayvanların dağılımını açıklayan iklimsel etkiye bakarız. Bu süreç sayesinde bilim insanı, bir yerin etkileşimli bir biyofiziksel süreç olarak daha iyi anlaşılmasına yardımcı olan katmanlı bir kronoloji oluşturmuştur. Bu kronolojik anlayış küresel ölçekte de uygulanabilir. Dünyanın kendisiyle, yani bu gezegeni oluşturan kaya kütlesiyle başlıyoruz. Bu madde, güneşe olan uzaklığımız ve günlük ve yıllık dönüşlerimiz iklim yapısını belirler. Bu süreçlerin etkileşimi yaşam için gerekli koşulları oluşturur. NASA bilim insanları evrendeki yaşamı araştırmalarında benzer bir yaklaşım kullanıyor. Bu arayışlarında NASA astrobiyologları 3 soru soruyor. Yaşam nasıl başlar ve gelişir? Evrenin başka yerlerinde yaşam var mı? Dünya'da ve ötesinde yaşamın geleceği ne olacak? Astrobiyologlar yaşamın nasıl başladığını ve geliştiğini incelemek için Dünyada yaşamın nasıl ortaya çıktığını anlamaya, maddenin canlı sistemler halinde örgütlenmesini yöneten genel prensipleri belirlemeye, yaşamın moleküler, organizma ve ekosistem düzeylerinde nasıl evrimleştiğini araştırmaya, ve karasal biosferin dünya ile nasıl birlikte evrimleştiğini belirlemeye çalışırlar. NASA astrobiologları, diğer gezegenlerde yaşam olasılıklarını araştırmak için hücreden ekosisteme kadar hiyerarşik bir yaklaşım kullanırlar. Dünya sistemlerini daha iyi anlayarak NASA bilim insanları evrenin başka yerlerinde yaşamın varlığını araştırmak için daha donanımlı hale geliyorlar. Bu soruyu ele almak için 4 hedef belirlediler. 1. Diğer dünyalardaki koşullara benzer ortamlarda yaşam için sınırlar belirlemek. 2. Bir gezegeni yaşanabilir kılan şeyin ne olduğunu ve bu dünyaların evrende ne kadar yaygın olduğunu belirlemek. 3. Diğer dünyalarda yaşamın izini nasıl tanıyacağımızı belirlemek. Ve, 4- Güneş sistemimizde, özellikle Mars ve Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşamın olup olmadığını, veya bir zamanlar olup olmadığını, belirlemek. Mars'ın yüzeyinde bir zamanlar sıvı suyun aktığını ve yüzeyinin altında hala var olabileceğini biliyoruz. Ayrıca Europa'nın buzlu kabuğunun altında da sıvı suyun var olabileceğine dair işaretler var. Bu hedeflere ulaşarak, NASA astrobiyologları dünyadaki ve ötesindeki yaşamın geleceğini analiz edebilirler. Bunu yapmak için, ekosistemlerin dünyadaki insan yaşamıyla ilgili zaman ölçeklerinde çevresel değişikliklere nasıl tepki verdiğini belirlemeleri gerekir. Daha sonra, karasal yaşamın uzaydaki veya diğer gezegenlerdeki koşullara verdiği tepkiyi anlamaya çalışabilirler. Astrobiyologlar, diğer gezegenlerdeki olası yaşamı anlamak için dünyadaki aşırı ortamları gözlemleyerek analoglar oluştururlar. NASA tarafından incelenen aşırı ortam örnekleri arasında Antarktika ve Arktik, buzullar ve buz tabakaları, sıcak su kaynakları, sıcak çöller, stratosfer, volkanlar, Derin okyanus hidrotermal bacaları ve soğuk sızıntı toplulukları, altta yatan tortul ve kaya katmanlarının jeolojisi nedeniyle okyanus tabanından enerji açısından zengin sıvıların sızdığı yerler ve yeraltı ortamları ve mağaralar yer almaktadır. Ayrıca, uzaydan kaynaklanmaları nedeniyle meteorit ve kuyruklu yıldızların çarpma alanları da araştırılmaktadır. NASA, gezegenin aşırı ve sıra dışı ortamları üzerindeki çalışmalarına devam ettikçe Yaşam sistemleri hakkındaki bilgimiz de genişleyecektir. Ekoloji, çevremizdeki dünyayı anlamamıza yardımcı olan bütünleştirici bir araç sağlar. Ekolojik araştırmalar etkileşimleri ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Küresel ölçekte su akışları ve bitki toplulukları arasındaki gibi doğal etkileşimlerin yanı sıra uluslar arasındaki gibi kültürel etkileşimler de meydana gelir. Bu etkileşimler şiddetli veya barışçıl olabilir. İnsan refahının iyileştirilmesine katkıda bulunabileceği gibi, onu da olumsuz etkileyebilir. Milletler arasındaki etkileşimleri düzenlemek için kurumlar oluşturulmuştur. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Milletler Cemiyeti, uluslararası barışı teşvik etmeye çalışan ilk kurumdu. Avrupa'nın tüm büyük güçleri 63 üyeli bu örgüte katıldı. Cemiyet birçok sosyal, ekonomik ve siyasi faaliyette bulundu, ancak faşizmin yükselişiyle birlikte tökezledi ve dağıldı. İkinci Dünya Savaşı, barışçıl etkileşim için uluslararası bir forum oluşturma yönündeki ikinci büyük çabaya yol açtı. Birleşmiş Milletler, barış koruma çabalarına ek olarak, birçok sosyal refah, ekonomik kalkınma ve acil yardım çabasına da katılmaktadır. Birleşmiş Milletler, Nairobi'den küçük çaplı bir çevre izleme çalışması da yürütmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ve küresel iklim değişikliği girişimlerinin de gösterdiği gibi, küresel çevreyi anlamada ve çevre kalitesini iyileştirmek için uluslararası eylemlerde bulunmada liderlik sağlamaktadır. Ancak birçok açıdan küresel kurumlar, gezegen sistemlerine dair anlayışımızın ve sınırlar ötesinde iletişim kurmamızı sağlayan teknolojilerin gerisinde kalmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkiler bile, tarih, dil ve ekonomi gibi birçok faktör tarafından karmaşık hale getirilen bir zorluk olabilir. Teknoloji, ülkeler arasında daha iyi iletişim imkanı sunmaktadır. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri sayesinde dünya küçülüyor gibi görünüyor. Dünya küçüldükçe ve iletişim kurma yeteneği kolaylaştıkça, uluslararası kurumların potansiyeli de artmaktadır. Biyoçeşitlilik Biyolojik çeşitlilik veya bilinen adıyla biyoçeşitlilik, yaşayan türlerin fiziksel yaşam alanlarındaki sayısı, çeşitliliği ve popülasyon büyüklüklerini ve daha geniş anlamda dünyadaki yaşam çeşitliliğini ifade eder. Gezegenimiz çeşitli bir küredir. Nasıl aramaya devam etse de, evrende benzer kürelerin bir yerlerde yüzüp yüzmediğini bilmiyoruz. Sadece evimiz hakkında bilgi sahibiyiz uçsuz bucaksız okyanusları ve çölleri, değerli aykleri ve solucanları, tüm bu yapıyı ayakta tutan verimli bitkileri ve toprakları. Yaşam, NASA astrobiyologlarının diğer gezegenlerin olası analogları olarak incelediği aşırı ortamlarda bile gelişir. Başka yıldızlar olduğunu biliyoruz, ancak ışığın bu kadar verimli bir şekilde dönüştürüldüğü başka yerler var mı? Leonardo, dünya dağları aşındırır, vadileri doldurur ve eğer gücü olsaydı dünyayı mükemmel bir küreye dönüştürürdü diye gözlemlemiştir. Neyse ki böyle bir dönüşüm gerçekleşmemiştir. Bunun yerine, sonsuz tepeler ve vadiler, yeşiller ve griler, ıslaklar ve kurular, şaraplar ve sirkeler, iyilikler ve kötülükler, sevgiler ve nefretler, savaşlar ve barışlar, ön yargılar ve anlayışlarla dolu bir kürede yaşıyoruz. Gezegenin insanlık durumu adil değil, dünya zenginler ve fakirler arasında bölünmüş durumda. Paul Hawken bu durumu şöyle özetlemiştir, çıkarılan, maden çıkarılan ve hasat edilen kaynakların bolluğu o kadar kötü dağıtılmış ki, yeryüzündeki insanların %20'si kronik olarak aç veya açlık çekiyor, buna karşılık nüfusun en üst %20'si, çoğunlukla kuzey yarım kürede, dünyanın servetinin %80'ini kontrol ediyor ve tüketiyor. Birleşmiş Milletler, bunun ülkeler arasında eşitsiz tüketim oranlarına yol açtığını belirtiyor, dünya genelinde ekosistem malları ve hizmetlerinin tüketimindeki eşitsizlik çarpıcıdır. Ortalama bir ABD vatandaşının mal ve hizmet tüketimini desteklemek için yaklaşık 5 hektar, 12,3 dönüm, verimli ekosistem gerekirken, Gelişmekte olan dünyadaki ortalama bir vatandaşın tüketim seviyelerini desteklemek için 0,5 hektardan, 1,2 dönüm, daha azı yeterlidir. Bu tür bir eşitsizlik ne adil ne de sürdürülebilirdir. Daha adil bir dünya yaratmak için öncelikle tüm insanların temel ihtiyaçlarını ve ikinci olarak da gezegende var olan kültürlerin büyük çeşitliliğini kabul etmeliyiz. Tüm insanların sağlıklı olması gerekir, bu da yeterli su, yiyecek ve barınma gerektirir. Çoğu insan geceleri sıcak kalmak için giysiye ve enerjiye ihtiyaç duyar. Bu temel ihtiyaçların ötesinde, bir kültürü yükseltmek ve sürdürmek için eğitim gereklidir. Eğitim, insanların insanlık durumuna dair olasılıkların çokluğunu takdir etmelerine yardımcı olur. Çeşitlilik umudumuzdur. Çeşitli sistemler, homojen sistemlere göre enfeksiyonlara daha hızlı ve daha etkili bir şekilde yanıt verme kapasitesine sahiptir. Çeşitlilik gezegenimizin doğuştan gelen hakkıdır. Çeşitliliğin olumlu yönlerini vurgulamayı öğrenebilir miyiz? Düzensizliği, karmaşıklığı, tuhaflığı, garipliği kutlamayı öğrenebilir miyiz? Gezegenimizin sağlığı kısmen bu soruların cevabına bağlıdır. Gezegen çeşitliliğini korumak için, çeşitli bölgesel ve ulusal kültürlerin birbirinden ayrı kalması önemlidir. Kültürler, coğrafya ve tarihin özel koşullarıyla var olur. Bu koşullar birleşerek belirli özellikler oluşturur. Her biri farklı özelliklere veya kişiliklere sahip çeşitli kültürler, sanat ve müzik, yemek ve giyim için zengin olanaklar yaratır. Çeşitli kültürler, yeni ve veya farklı fikirlerin, Düşünme biçimlerinin ve tartışmaların küresel topluluğa katılmasıyla sanat ve bilimi ilerletir. Kültürel çeşitlilik, gezegenin genel biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunur. İyi, e. o, Wilson, biyolojik çeşitlilik, küresel bir kaynak olarak daha ciddiye alınmalı, indekslenmeli, kullanılmalı ve her şeyden önce korunmalıdır, diye vurguluyor. Daha ciddi bir yaklaşım gereklidir çünkü biz insanlar biyolojik çeşitliliğe bağımlıyız. Ona bağımlı olmamıza rağmen, küresel çeşitliliği olumsuz etkiliyoruz. Nüfus arttıkça, topluluklar genişliyor, genellikle bizi destekleyen yaşam ağının, yani ekosistemin pahasına. Bilgelik belirli yerlerde bulunur. Mimari ve planlama, yeni dünya düzeniyle başa çıkmaya çalışırken önemli bir teorik zorlukla karşı karşıyadır. Özellikle planlama, modern çağın bir ürünüdür. 19. yüzyıldaki sağlık hareketinden başlayarak, planlama, çevremiz hakkındaki bilgiyi insanlık durumunu iyileştirmek için kullanabileceğimiz önermesine dayanıyordu. Modernizm, mimari ve diğer tasarım sanatlarında benzer bir iyimserliğin temelini oluşturdu. Ancak biz gerçek anlamda rasyonel bir dünyada yaşamıyoruz ve mimaride modern çağ bizi geride bıraktı. Bazı planlama teorisyenleri rasyonel planlama modeline saldırdılar ancak uygun bir alternatif ortaya koyamadılar. Anti-rasyonel planlama kavramı sezgisel değildir. Mimarlıkta bazı tepkiler de aynı derecede saçma olmuştur, örneğin de konstrüksiyonizm. Yeni rasyonalizmin temeli mevcuttur, hatta bir süredir mevcuttur. Örneğin, ekonomist Kenneth Buding 1965'te Washington Eyalet Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada şunları söylemişti. Çağımızın gerçeklerine duyarlı olanların hayal gücünde, dünya bir uzay gemisine dönüşmüştür ve bu, belki de günümüzün en önemli tek gerçeğidir. Binlerce yıldır, insanların zihninde dünya düz ve sınırsızdı. Bugün, keşifler, hız ve bilimsel bilginin patlaması sonucunda, dünya küçük bir küreye, Kapalı, sınırlı, kalabalık ve bilinmeyen hedeflere doğru uzayda hızla ilerleyen bir varlığa dönüşmüştür. İnsanın evine dair imajındaki bu değişim, davranışlarını birçok yönden etkiliyor ve gelecekte çok daha fazla etkilemesi muhtemeldir. Budink'in uzay gemisi dünya modeli, gezegenin bir bölümünde olanların Çernobil'den Hindistan'daki nükleer denemelere kadar diğer yerleri nasıl etkileyebileceğini anlamamıza yardımcı olur. Kaos teorisi, görünüşte rastgele olayların bir düzeni olduğunu fark etmemizi sağlar. Ekoloji, canlılar ve çevreleri arasındaki bağlantıları ve karşılıklı ilişkileri anlamanın bir yolunu sunar. Bu nedenle, mütevazı ama iddialı bir planlama ve tasarım yaklaşımı gereklidir. Sürdürülebilir ve yenileyici tasarımlar ve planlar yaparak dünyayı daha iyi bir yer haline getirebiliriz. Bu tür tasarımlardan birkaçı, çoğunlukla arazi topluluk ve peyzaj düzeylerinde mevcuttur, örneğin, Kaliforniya, Pomona'daki John T., Lyle Yenileyici Çalışmalar Merkezi, EDAW ve Enric Mirales, Benedetta Taglabue'nin Barcelona'daki Pare Marı ve Alman mimar Stefan Behniş ve diğerleri tarafından tasarlanan Hollanda, Wageningen'deki Alterra Enstitüsü. Yenileyici Çalışmalar Merkezi, 1970'lerin sonlarından 1980'lere kadar Pomona'daki Kaliforniya Eyalet Politeknik Üniversitesi'ndeki ders ve stüdyo projelerinden doğmuştur. Kellogg Vakfı'ndan alınan bir hibe sayesinde, merkez 1994 yılında ilk 20 sakiniyle kapılarını açmış ve sonunda yenileyici uygulamalar ve teknolojilerle ilgilenen 90 kişiye ev sahipliği yapacaktır. Merkezin kurucusu John Lyle, sürdürülebilirliğin küresel çevre sorunlarını ele almak için yeterli olmadığını düşünüyordu. Gezegeni ve manzaralarını sürdürmenin ötesine geçmemiz, yaşayan sistemleri yenilememiz gerektiğini savundu. Ekosistemlerin doğal eğilimleri, bozulmadan sonra kendini yenilemektir. Kendi haline bırakıldığında, bozulmuş bir yer genellikle kendini yeniler, yani, orijinal, bozulmadan önceki haline döner. Kendini yenileyemeyen bir sistem sağlıksızdır. LAYIL merkezi, insan topluluğunun ihtiyaçlarını entegre ederken, doğal sistemlerin restorasyonunda tasarımın rolünü vurgulamaktadır. LAYIL merkezi, kalpolide yenileyici sistemler alanında eğitim, gösteri ve araştırma için disiplinler arası bir ortam sağlamaktadır. Kapatılmış bir çöp depolama alanının bitişiğinde yer alan 6,5 hektarlık, 16 dönümlük alan, Pasif güneş enerjisiyle tasarlanmış binalar, yenilenebilir enerji yakalama, su geri dönüşümü, besin döngüsü, gıda yetiştirme sistemleri, su ürünleri yetiştiriciliği, doğal yaşam alanları ve insan toplulukları üzerine çalışmalar için tasarlanmıştır. Layıl merkezi katılımcıları, hane halkı, topluluk, bölgesel ve küresel düzeylerde dahil olmak üzere birçok farklı ölçekte uygulanabilecek yenileyici modeller geliştirmeyi amaçlamaktadır. Diagonal Mar projesi, Barcelona'nın kuzeydoğusunda, Akdeniz'e bakan eski bir sanayi bölgesinde yer almaktadır. 34 hektarlık, 84 dönüm, bu proje, Barcelona'da 87 bin metre ve sup 2, lik 1 alanı kapsayan yeni bir mahalle yaratacaktır, 2 perakende merkezi, 1875 konut birimi içeren 6 aşamalı konut projesi, 74 bin metre ve sup 2, 2 ofisler ve oteller için ve gelecekteki bir şehir kongre, kongre tesisi alanı için, 14 hektarlık, 35 dönüm, park ve yeşil alan, uluslararası gayrimenkul şirketi INS tarafından Barcelona şehir yönetimiyle yakın işbirliği içinde geliştirilen karma kullanımlı kompleksin önemli bir parçasını oluşturuyor. Merhum Enrique Miralles, 1992 Barcelona Olimpiyatları için önemli kentsel tasarım projelerine katkıda bulunan özellikle etkili bir Katalan mimardı. EDAW, 1996 Atlanta Olimpiyatları için Centennial Park'ın tasarımına öncülük eden Amerikan peyzaj mimarlığı firmasıdır. Pare Diagonal Mar Bölgesel kimlikleri de güçlendiren uluslararası görünürlüğe sahip mekanlar geliştirme konusunda deneyimli tasarımcıları bir araya getirdi. Barcelona şehri, 1992 olimpiyatlarında sergilendiği gibi, çağdaş tasarımda uzun bir yenilikçilik geçmişine sahiptir. Şehrin liderleri bu konumunu korumak istiyor. Sonuç olarak, şehir Mayıs 2000'de kentsel çevrede sürdürülebilir kalkınma Avrupa Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Ayrıca, Barcelona Belediye Meclisi, Katalonya Özerk Hükümeti ve İspanya Hükümeti tarafından, ana ortak olarak UNESCO'nun oy birliğiyle desteklediği uluslararası bir sergi düzenlendi. Kültürler Evrensel Forumu Barcelona 2004, Barış, Kültürel Çeşitlilik ve Sürdürülebilir Kalkınma konularını ele alacak. Şehir liderleri sürdürülebilirliği gelecekleri için çok önemli görüyor ve Barcelona'nın bitişiğinde Akdeniz'e dökülen kirlenmiş Besos Nehri'nin temizlenmesi ve bölgesel su arıtma tesislerinin modernizasyonu gibi çeşitli örnek projeler başlattı. Kültürler Evrensel Forumu etkinlikleri şehir içinde ve çevresinde gerçekleşecek, sürdürülebilirlik sergileri ise Diagonal Mar bölgesinde düzenlenecek. Barcelona 2004 Evrensel Kültürler Forumuna uygun olarak, Şehir Konseyi ve Hins, 1998 yılında geliştireceği sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için ayrıntılı ve spesifik eylemler benimsemeye taahhüt eden iddialı bir anlaşma imzaladı. Örneğin, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, yenilenebilir enerjiler ve enerji tasarrufu, arazi temizliği ve ekolojik planlamaya öncelik verildi. Proje tasarımcıları bu kriterlere uymakla yükümlüydü. Park, projenin merkezini oluşturuyor. Barcelona, doğal sınırlarla çevrili, nispeten az sayıda kamusal yeşil alana sahip yoğun bir kentsel alan oluşturuyor. Pare Diagonal Mar, şehrin üçüncü büyük kamusal yeşil alanı olacak. Hinson şehirle yaptığı anlaşmayı yerine getirmesine yardımcı olmak için EDAW ve Enric Mirales, Benedetta Tagliabue, Park için bir sürdürülebilirlik planı hazırladı. Bu çevresel sürdürülebilirlik bildirisi, sürdürülebilirlik için kamu, özel sektör hedeflerini belirli tasarım detaylarına bağlıyor. Plan, park planlama sürecinde topluluk katılımı, yaşam döngüsü maliyetlendirmesi, maliyet fayda analizi, çevresel izleme ve ekolojik tasarımın nasıl kullanıldığını gösteriyor. Amerikalı peyzaj mimarı Laurie Olin'in Villa Olimpica çalışması gibi, Pare Diagonal Marda Barcelona'nın sanat, mimari ve kültürel gelenekleriyle bağ kurmayı ve kalabalık bir şehir için gerekli rekreasyon ve açık alan fırsatlarını sağlamayı amaçlıyor. Park 2002 yılında tamamlandı ve Dünya Kültür Forumu'ndan önce açıldı. Alterra, Staring Merkezi'nin IBNDLO Doğa Enstitüsü ile birleşmesiyle, çeşitli bağımsız devlet araştırma merkezlerinin ve eski Wageningen Tarım Üniversitesi'nin Wageningen Üniversitesi ve araştırma merkezine dönüştürülmesi sürecinin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Yeşil Dünya Araştırma Enstitüsü anlamına gelen Alterra, böylece önde gelen Hollanda Çevre ve Peyzaj Tesislerinin birleşmesini temsil etmektedir. Otoparkın yanı sıra, iki bina, Hollandalı bir peyzaj mimarı ve bir ekolojist tarafından tasarlanan bir bahçe ile çevrilidir. Eski Staring merkezi olan batı binası, cam duvarlı, sanatçı tarafından tasarlanmış bir asansör de dahil olmak üzere bazı hoş detaylara sahip, oldukça tipik bir çağdaş Hollanda yapısıdır. Geri dönüştürülmüş, şelale gibi akan su, atrium'a bakan kapının karşısındaki asansör duvarını oluşturuyor. Diğer iki duvarda ise beton, toprak profilinin katmanlarını andıracak şekilde şekillendirilmiş ve renklendirilmiş olup, üst toprak tabakası asansör boşluğunun en üstünde yer almaktadır. Eski IBNDLO Doğa Enstitüsü olan Doğu Binası, yemyeşil bahçelerle iç içe geçmiş, cenneti andıran yeşil binalardan oluşan bir harika. Bu tesis, Avrupa Birliği'nin binayı izleyecek bir programı kapsamında Hollanda Konut ve Çevre Bakanlığı için sürdürülebilir tasarım alanında yürütülen bir pilot projenin sonucudur. Binanın tasarım yarışmasını Alman mimarlık firması Behnisch, Behnisch SC partner kazandı. Alterra İç Bahçeleri, mimari, peyzaj ve sanatın kusursuz bir şekilde bir araya geldiği işbirliğinin en iyi örneklerinden biridir. Hollanda hükümetine büyük övgü borçluyuz. Beyniş yeşil mimar etiketinden kaçınıyor, ancak kısmen hükümetin sürdürülebilirlik hedefleri, kısmen kullanıcılarının çevresel misyonu ve büyük ölçüde Amerikalı çevre sanatçısı Michael Singer ve Hollandalı peyzaj mimarlarının ekolojik taahhütleri sayesinde yeşil bir bina ortaya koydu. Ayrıca, yeşil gündemi benimseyen Beyniş'in ofisindeki genç, idealist mimarlara da teşekkür borçluyuz. İç bahçeler, adeta ikiz yeşil akciğerler görevi görüyor. Bina, bahçelerin etrafında dik dörtgen şeklinde 8 rakamı biçiminde düzenlenmiş olup, bahçelerin çatıları ise çevredeki kırsal kesimdekiler gibi basit domates seralarından yapılmıştır. İç mekan havuzları iklimi iyileştirmeye yardımcı olur ve genel alan drenajına bağlıdır. Dışarıda ise sulak alanlar oluşturulmuştur. Bu sulak alanlar, depolama ve arıtma için alandan gelen yağmur sularını alır. Su, havuzdan kütüphanenin yanındaki batı avlu havuzuna girer. Bu havuzdaki su bir filtreye düşer. Buradan su, yer altından doğu avlusuna akar ve burada su teresi ve diğer su bitkileriyle ekili sığ bir havuzun üzerinden akar. Bu bitkilerin kökleri elekler içinde tutulur. Su, sığ havuzun kenarlarından derin bir sarnıca düşer. Sarnıçtaki su sıcak tutulur ve avlu bahçelerinin sulanması için yeniden kullanılır. Batı avlusu daha yemyeşil, doğu avlusu ise daha kurak. Her ikisi de bitkilerle tıka basa dolu. Haziran ayının son derece sıcak ve nemli iki gününde ziyaret ettim. İç mekan bahçesinde kuşların şarkı söylemesi ve yukarıdaki güneş ışığının değişimine göre ayarlanan güneş panelleriyle, klimaya gerek kalmadan oldukça hoş bir iklim oluşmuştu. Enerji verimliliği ve bahçelerin dışında başka hangi unsurlar yeşil, sağlıksız yapı malzemeleri kullanılmadı ve malzemelerin nereden geldiğine, özellikle yerel ve bölgesel kaynaklara öncelik verilerek özen gösterildi. Tasarım, doğal ışığın önemini, renklerin dikkatli bir şekilde ele alınmasını ve insanların bir araya gelebileceği samimi ve rahat mekanlar sağlanmasını vurguluyor. Sert malzemeler, bitkiler ve sanat eserleri genellikle dış mekanlarda ayrı tutulur. Yine de, suyu yenilemek için tasarlanmış harika yeşil otopark gibi çevresel başarılar da mevcuttur. Daha büyük ölçekte, peyzaj mimarı, bu eski tarımsal araştırma alanını, yakındaki tarım arazilerini ve kırsal köyü rahatsız etmeden bitişikteki üniversite kasabasına bağlamayı amaçlamıştır. Bu ölçekte, peyzaj planı iyi sonuç vermiştir. Doğu Alterra binasının en dikkat çekici özelliği çatısıdır. Peyzaj mimarları, yakındaki Büyük Milli Park Hoçbelüven'in fan dağlık manzaralarını anımsatan çok katmanlı çatı bahçeleri tasarladılar. Çatılar suyu tutarak, yerinde yağmur suyu akışını azaltır. Parlak sarılar ve yanık kırmızılar, sera çatıları etrafında gökyüzünde bir manzara yaratır. Hollandalılar ve Almanlar da, birçok binanın çatısına bitki dikerler. Hatta ev sahipleri için çatı bitkilendirme atölyeleri bile düzenlerler. Yetiştirme ortamını, lav, kompost ve kil karışımı, en aza indirmek için yosun ve su gibi sığ köklü bitkiler kullanırlar. Bitkiler çoğunlukla birçok çeşitten sürünen sedumlardır, kayalarda ve duvarlarda bulunan çok yıllık bitkiler ve bazı aliumlar, güçlü kokulu soğanlı bitkiler, içerirler. Stefan Behniş, tüm binalar çevreye müdahale eder, diye belirtmiştir. Dolayısıyla her bina, bu müdahaleye değecek nitelikte olmalıdır. Alterra doğu binası ve bahçelerinin yarattığı peyzaj gerçekten de buna değer. Kompleks, orada çalışan araştırmacılara bitkilerin iyileştirici gücü ve bina, bahçe ve sanatın bir araya gelerek bir bütün oluşturması olasılığı hakkında ilham kaynağı oluyor. La Yıl Merkezi, Pare Diagonal Mar ve Alterra Enstitüsü gibi girişimler sürdürülebilir kalkınma potansiyelini gösteriyor ancak kapsamları küresel değil. IAN Mekerk, ekolojik planlamaya küresel bir yaklaşımı sürekli olarak savundu. Dünya çapındaki çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından toplanan tüm çevresel veriler, küresel bir coğrafi bilgi sisteminde derlenebilir ve derlenmelidir. Bu veriler sürekli olarak güncellenir ve iyileştirilir. Planlama ve tasarım kararlarının alınması için kamuoyunun kullanımına sunulur. Küresel, etkileşimli bir çevre veri tabanı, araştırma, karar alma ve uluslararası müzakereler için bir temel oluşturacaktır. Küresel iklim değişikliği, balıkçılığın azalması, okyanus kirliliği, yağmur ormanlarının kaybı, çölleşme, megakentlerin büyümesi ve verimli tarım arazilerinin dönüştürülmesi gibi konular incelenebilir ve tartışılabilir. Ayrıca, John T., Lyle Yenileyici Çalışmalar Merkezi, Pare Diagonal Mar ve Alterra Enstitüsü gibi yerel örnekler, dünya çapındaki planlamacılara, tasarımcılara, politika yapıcılara ve sıradan vatandaşlara yayılabilir. Muhteşem enstrümanımız, bu bölümün başında ortaya atılan soruya geri dönüyorum, manzaralar, Temel doğal ve kültürel karakterlerini korurken küresel değişime nasıl uyum sağlayabilir? Manzaralarımız, uyum sağlama çabalarımızın uygunluğunu veya sağlığını değerlendirmek için birer gösterge görevi görür. İki kavram, değişime uyum sağlamamıza ve hatta karmaşık koşullarda gelişmemize yardımcı olabilir. Öncelikle neyi korumamız ve neyi muhafaza etmemiz gerektiğini öğrenmeliyiz. Korumak, daha sonraki kullanım için hasardan korumak anlamına gelir ve sürdürülebilirlik kavramına benzer. Birçok Amerikalı çevreci, çoklu kullanım ve sürdürülebilir verimi savunur, yani, gıda ve kereste gibi yenilenebilir kaynakları hasat ederken, araziyi, suyu ve havayı çeşitli amaçlar için kullanabiliriz. Muhafaza etmek ise mevcut durumda güvende tutmak anlamına gelir, bu da yerin yeni kullanımlardan veya belki de herhangi bir kullanımdan ayrılması anlamına gelir. Amerikalı çevreciler, koruma ve muhafaza etmenin göreceli faydalarını tartışırlar. Doğayla etkileşime girip onun bir parçası mı olmalıyız, yoksa doğayı yönetme amacıyla kendimizi doğal süreçlerden mi ayırmalıyız? Koruma ve muhafaza birbirini dışlayan kavramlar olarak görülmemelidir. Aksine, bazı manzaralar çoklu kullanımdan fayda görürken, diğer yerlerin insan kullanımından korunması gerekir ve aralarında çeşitli olasılık dereceleri mevcuttur. İkinci olarak, hem hükümetlerin hem de özel işletmelerin, özellikle küreselleşme ile ilgili olan acil çevresel sorunları ele alma yeteneklerini engelleyen sınırlamaları vardır. Kamu kuruluşları, sorunları yaratıcı bir şekilde ele alma esnekliğine sahip olmayabilir, yani, kendi bürokratik parçalanmaları ve ataletleri tarafından kısıtlanabilirler. Öte yandan, özel kuruluşlar, kar hırsıyla ve serbest girişimciliğin tüm insan sorunlarına çözüm sağladığı yanılgısıyla, o kadar motive olabilirler ki, eylemlerinin hem küresel hem de yerel olumsuz sonuçları göz ardı edilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, kar amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşlarının sayısı giderek artarak özel ve kamu sektörleri arasındaki boşluğu dolduruyor. Arazi vakıfları gibi çevre grupları, özel işletmelerin esnekliğiyle kamu hedeflerini takip edebiliyor. Arazi vakıfları, özel mülklerin bağışlanması ve satın alınması yoluyla çevreyi koruyor. Sivil toplum kuruluşları, koruma irtifak haklarını, zararlı arazi kullanımlarını önleyen kalıcı tapu kısıtlamaları, bağışlamak veya satmak isteyen veya araziyi doğrudan satın alarak açık alan olarak korumak isteyen arazi sahipleriyle çalışıyor. İşbirliğine dayalı, sivil toplum kuruluşları, yerel çıkarları korurken ve bölgesel kültürlere değer verirken, küresel bir bakış açısını da koruyabiliyor. Yüzyıllardır gezegenin sınırları içinde yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini, aksi takdirde ciddi sonuçlarla karşılaşacağımızı savunan sesler olmuştur. Milattan sonra 200 civarında Romalı bilgin Quintus Septimius Florens Tertullianus şöyle yazmıştır: "Kaynaklar bize zar zor yetiyor, oysa doğa zaten bizi beslemiyor." Tertullianus'u bir kıyamet tellalı olarak görmezden gelmek kolaydır ta ki Roma'nın çöküşünün kısa süre sonra başladığını fark edene kadar. Gerçekten de, medeni dünyanın büyük bir kısmı o zaman karanlık çağlara girdi. Roma tek bir nedenden dolayı düşmedi. Elbette, Hunların ve Vizigotların istilaları ve Vizigotların Roma'yı yağmalaması, Batı İmparatorluğunun çöküşüne katkıda bulundu. Diğer faktörler arasında, kurşun boru ve aletlerin kullanımı, nüfusu zehirledi ve doğum oranlarını düşürdü, ve salgın hastalıklar, nüfusu ve hayatta kalanların doğurganlığını azalttı, gibi çeşitli çevresel nedenler öne sürülmüştür. Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu varlığını sürdürse de, kısmen Justinianus vebası, 541 ila 767, nedeniyle o da geriledi. Belgelenen ilk veba salgını olan bu hastalık, günde 10 bin kadar insanı öldürdü. Maltıs bir kıyamet tellalı olarak reddedilir, ancak tahminlerinin ardından korkunç boyutlarda dünya savaşları ve soykırımlar yaşandı. Kıyametin dört atlısının, kıtlık, savaş, salgın hastalık ve ölüm, tehditleriyle kaç kez daha karşı karşıya kalacağız ki, sınırlarımız dahilinde yaşamaya başlayalım. Berit ve Odum şu uyarıda bulunuyor, İnsan toplumu hızla küresel taşıma kapasitesine yaklaşıyor ve bazı yönlerden zaten aşıyor. Toriu'nun en görkemli enstrümanında yaşıyoruz. Onun ezgilerine sadece dinleyici olmaktan öteye geçip, enstrümanı hassasiyet ve güzellikle çalabilen müzisyenler olarak gelişebilir miyiz? 8. Doğanın izinden gitmek. Fiziksel kirliliğe olan dikkatimiz, tartışmanın büyük bir bölümünün ahlaki kirlilik algısı üzerine olduğu gerçeğinden bizi uzaklaştırabilir. Neil Everton'den. Doğadaki yerimiz, felsefe ve dinin temel temalarından birini oluşturur. Tüm büyük dinler bu temel ilişkiye değinir. Amerika Yahudi teoloji seminerinde etik ve mistisizm profesörü olan Abraham J. Heşel'e göre, İncil düşüncesi, doğayı tartışırken öncelikle doğanın yüceliğine odaklanmıştır. Belki de dünyadaki hiçbir edebiyat, doğanın yüceliğine bu kadar dikkat etmemiştir. Dahası, İncil, çevremize nasıl davranmamız gerektiği konusunda rehberlik sağlar. Heschel şöyle gözlemlemiştir, Şabat fikri, İncil'deki temel fikirdir. Şabat fikri nedir? Her şeyden önce, çalışmaktan kaçınmak, doğayı sömürmeyi bırakmak. Haftada 6 gün çalışma hakkımız, çalışma ayrıcalığımız ve görevimiz vardır. Hatta doğanın güçlerine hükmetmek bile. 7. günde bu hak askıya alınmıştır. İncil ayrıca 7. yıl, yani Şabat yılı hakkında da hükümler içerir, bu yılda ekmek ve biçmek yasaktır. Bu, doğanın Şabatı, toprağın Şabatı'dır. İnsanın doğayı sömürmekten kaçınması gereken yıldır. Yahudi eski ahiti elbette Hristiyanlar tarafından kabul edildi ve yeni ahitte insanlar ve çevreleri hakkında ek fikirler ortaya kondu. Protestan ilahiyatçı Paul Tili'ye göre, insanlar hem doğayı kontrol eder hem de doğayla etkileşime girer. Tiliç, Yahudi Hristiyan geleneğinde doğaya karşı kontrolcü tutumun her yerde bulunduğunu gözlemledi. Ancak katılımcı tutumun da, aynı derecede güçlü olduğunu düşünüyor. Tillich'e göre, doğanın insan ve onun tarihindeki yaratılış, düşüş ve kurtuluşun büyük dramında katılımı fikri yaygındır. Tüm doğa buna katılır. Öte yandan, İncil insanın doğayı kontrol ettiğini bilir. Tarihçi Lynn White J.R. ve I.A.N. Mekerk, 1960'larda modern çağın çevresel bozulmasından Hristiyanlığı sorumlu tutan makaleler yazdılar. White, Hristiyanlığın sadece insan ve doğa arasında bir ikilik kurmakla kalmayıp, aynı zamanda insanın doğayı kendi amaçları için sömürmesinin Tanrı'nın iradesi olduğunu da ısrarla savunduğunu yazdı. Mekerk ise her zamanki açık sözlü üslubuyla şunları gözlemledi, Yahudi Hristiyan hümanist geleneğin mirasçıları, emirlerini yaratılıştan, insan merkezli bir evrenden, insanın yalnızca Tanrı'nın suretinde yaratıldığı, tüm canlı ve cansız varlıklar üzerinde egemenlik verildiği ve yeryüzünü boyun eğdirmekle görevlendirildiği anlayışından almışlardır. Örneğin, İncil uzmanı James Bear, çoğalt ve boyun eğdir pozisyonuna karşı çıkarak şunları iddia eder, Yahudi Hristiyan yaratılış doktrini. Lin White'ınki gibi argümanların öne sürdüğünden çok daha az ekolojik krizden sorumludur. Aksine, bu doktrinin İncil'deki temelleri, sömürme izninden uzaklaşarak saygı duyma ve koruma görevine doğru yönelir. Sally M.C. Fag gibi bazı Hristiyan ilahiyatçılar, Hristiyanlığın ekolojik bir bağlamda ele alınması gerektiğini önermektedir. M.C. Fag, Tanrı'nın bedeni ile evren arasında paralellikler kurmaktadır. John Cop ise başka bir benzetme yapmaktadır, insanlar, diğer yaratıklarla olan ilişkilerinde, Tanrı'nın tüm yaratılışla olan ilişkisine çok benzer bir konumdadır. Hristiyanların doğadan ibadet yerleri yarattığı birkaç örnek mevcuttur. Kreykov yakınlarındaki Wieliska kasabasında, Polonyalılar 13. yüzyılın başlarından beri Kopalnia Soli tuz madenini işletmektedir. Maden 330 metre, 1082 fit, derinliğe ulaşmakta ve 200 kilometreden, 124 mil, fazla tünele sahiptir. Polonyalı madenciler tuzdan duvarlar yontmuş, kahramanların, kralların, kraliçelerin, mitolojik figürlerin ve azizlerin heykellerini yapmışlardır. Ayrıca, sunakları, dini figürleri ve incil sahnelerini tasvir eden kabartmalarıyla muhteşem bir katedralde inşa etmişlerdir. Bunların hepsi tuzdan oyulmuştur. İsviçre'de bir rahip olan Probst Sever Nicolaus Kurus, 1790 yılında Berominster yakınlarındaki ormanda bir katedral inşa etmeye karar verdi. Beyaz kayın ve kestane ağaçlarından oluşan kilisesinin büyümesi biraz zaman aldı ve bu süre zarfında orman katedrali kilise hiyerarşisi tarafından fark edilmedi. Kilise durumu fark ettiğinde ise, Probst Kurus'un vizyonu takdir edilmedi ve Orman Katedrali terk edildi. Bugün, Polonya manzarası altındaki tuzdan yapılmış katedral mağarasında ve İsviçre kırsalındaki Yeşil Bazilikada Hristiyan olmayanlar bile etkilenebilir. Bu istisnalar, Hristiyanların doğadan daha yaygın olan ayrışmasını pekiştiriyor. Ya da belki de bunlar da kontrolcü bir tutumu, doğa üzerindeki bir egemenliği gösteriyor, yine de birçok insan bu ibadet yerlerinde barok bir katedralden daha yakın bir bağ hissediyor. İslam'da, belki de, katılımcı bakış açısı, Yahudi-Hristiyan geleneğinin kontrolcü tavrından daha güçlü bir konumdadır. Doğaya saygı duyulur, bahçe kutsaldır, bahçede insanlar doğal güçleri ve doğal malzemeleri manipüle ederler. Hayvan ve insan imgeleri de kutsal kabul edilir ve İslam sanatında temsil edilemez. Ortaya çıkan sanat eserleri, geleneksel batı temsili imgelerinden daha organik ve daha soyut görünmektedir. Hindu teolojisi, doğa, insan ve ilahi olan arasında birlik vurgusunu yapar. Hindu gerçeklik piramidinin tabanında fiziksel evren, zirvesinde ise tanrı bulunur. Arada sonsuz ekolojik ilişkiler mevcuttur. Biyolojik bilimlerde olduğu gibi Hinduizmde çeşitlilik içinde birliği tanır. Karmaşıklık kabul edilir ve kutlanır. Hinduizmde doğa Tanrı'nın ihtişamını ortaya koyan canlı bir varlıktır. Taoizmde, çoğu Hint ve Çin felsefesinde olduğu gibi evren doğa bir oyun gibi oynanır. Çin felsefesindeki negatif ve pozitif, Yang ve Yin kökenlerini bir dağın güney ve kuzey taraflarından alır. Güney, yani Yang, güneşe doğru, kuzey, yani yine ise gölgelerde. Zen Budizminde insanlar çevrelerinden ayrı değildir. Doğu felsefelerini Batı için yorumlayan İngiliz asıllı Alan Watts, Batı'nın Tanrı'yı evrenin mimarı veya onu planlayan, inşa eden ve bir araya getiren dışarıdan biri olarak görme anlayışını, doğunun Tanrı'yı şeylerin yolu olarak görme anlayışıyla karşılaştırmıştır. Burada görüş inşa etme fikri değil, daha ziyade büyüme fikridir. Sonuç olarak, tanrı şeylerin yetiştiricisi olur. Her kültür, toprakla olan ilişkisini kendine özgü bir şekilde tanımlar ve bu da karakteristik yerleşim düzenleri, ekonomik yapılar, yasalar veya kurallar ve toprak etiği ortaya çıkarır. Örneğin, kendilerine dine, halk anlamına gelir, diyen Navajo halkı, toprağı anneleri olarak görür ve toprak ananın bir uzantısı olduklarına inanırlar. Sonuç olarak, insanlar dünyanın güzelliğinin bir parçasıdır. Ayrıca, toprağın tanrı tarafından herkesin kullanımı için yaratıldığını ve bu nedenle toprağın alınıp satılmaması gerektiğini savunurlar. Toprağın bir kişiye ait olması durumunda, başka birinin de onu isteyeceğine ve çatışmaya yol açacağına inanırlar. Iroquois halkı ise her insan eyleminin gelecekteki yedinci nesil üzerindeki etkisini dikkate alması gerektiğini savunur. Din, bizi birbirimize ve yeryüzüne bağlayan etik bir bağ görevi görür, din, bizi geçmişimize ve geleceğimize bağlamaya çalışır. Gelecek nesiller üzerindeki etkilerimizi göz önünde bulundurmak için, etrafımızdaki dünyayı anlamaya çalışmalıyız. Yand ve Bartuska, aşkın inanç, çevrenin her parçasının, somut veya entelektüel bir gerçeğin amblemi, sembolü veya analoğu olabileceği veya olabileceği yönündedir demişlerdir. Bu tür amblemler, semboller ve analojiler sağlamak için bilim ve sanat dalları geliştirdik. İnsan ekolojisi, kesin bir bilim olduğu kadar bir düşünme biçimidir de, ancak bilimi reddeden bir düşünme biçimi değildir. Aksine, bilim, ekolojimizi anlamak için birçok metafor sağlar. Ekolojinin temel kavramları arasında işlev, yapı ve değişim, kenarlar, sınırlar ve ekotonlar, etkileşim, bütünleşme ve kurumlaşma, çeşitlilik ve adaptasyon yer almaktadır. İnsanlar çevrelerinde işlev görmenin yollarını ararlar, etkili bir şekilde işlev görmek için örgütlerini ve mekanlarını yapılandırırlar. İşlevsel ve yapısal sosyal ve mekansal örgütleri değişebilir ve değişir de, ancak aynı zamanda değişime de direnirler. Sosyal ve mekansal örgütlerimizin kenarları ve sınırları vardır ve bunlar üst üste gelebilir. İnsan sistemleri arasındaki ekotonlar zengin, dinamik ve ilginç yerler ve mekanlardır. Bu tür mekanlar etkileşim ve bütünleşme için elverişlidir ve büyük bir çeşitlilik sergileyebilir. Çeşitlilik, türümüz için özellikle önemlidir, ancak aynı zamanda oldukça zorlayıcıdır. Türümüz farklı yerlere ve birçok duruma uyum sağlar. Karşılaştığımız zorluk, Linch'in yeterli çeşitlilik kavramını gerçekleştirecek uyum mekanizmaları geliştirmektir. Bu tür bir uyum, çeşitli sistemlerin sağlıklı sistemler olduğunu kabul eder. Sağlıklı sistemler kendilerini sürdürür ve sürdürülebilirlik, nasıl yaşamayı seçtiğimize bağlıdır. Beetleley ve Menink'in de belirttiği gibi, ekolojik sürdürülebilirlik soruları temelde ve ayrılmaz bir şekilde insan yerleşim modelleriyle bağlantılıdır. Sürdürülebilir yerleşimler gerekli bir başlangıç sağlayacaktır. Ancak John Lyall'ın önerdiği gibi sadece statükoyu korumakla yetinmeyip yenileyici yerleşimler yaratmalıyız. Yenilenme, kendi kendini organize eden, kendi kendini yenileyen ve kendi kendini sürdüren insan yerleşimlerini ifade eder. Bu tür yerler karmaşıklığı kabul eder, hatta kucaklar ancak bu seçim keyfi veya modaya değil, bilgi ve yaratıcılığa dayanmalıdır. Yenileyici tasarım ve planlama, yaşam alanından küresel ölçeye kadar her düzeyde ele alınmalıdır. Yaşadığımız yerden, yaşam alanlarımızdan başlamalıyız. Evlerimizi ve iş yerlerimizi daha yenileyici bir şekilde nasıl yeniden tasarlayabiliriz? Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki eski meslektaşlarım David Pijavka ve Kim Shatter, çevreyi eve getirmemiz gerektiğini öne sürüyorlar. Gezegenimizin geleceği evde başlıyor. Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için, mevcut konut ihtiyaçlarımızı karşılarken, aynı zamanda gelecek nesillerin yaşam alanları için kaynakların mevcut olmasını da sağlamalıyız. Evlerimiz bizi dünyanın doğal süreçlerine bağlıyor. Her evin, dünyadan elde edilen malzemelerden yapılmış bir temeli vardır. Bu temelin üzerine, kereste veya metalden yapılmış ve ahşap, tuğla veya topraktan elde edilen diğer doğal maddelerle kaplanmış bir iskelet yükselir. Çevremizden evlerimize malzeme akışı gerçekleşir. Su, enerji, gıda, aletler, giysiler, insan yaşamının temel ihtiyaçları, hepsi yeniden üretilmeye ihtiyaç duyar. Yeterli miktarda yüksek kaliteli su, bizi ısıtacak ve soğutacak enerji ve vücudumuzu besleyecek gıda olmadan yok oluruz. Evlerimizden, enerji üretimi sonucu oluşan veya konutlarımızdaki olanaklardan arta kalan atıklar dışarı akıyor. Bu atıklar, onları üretenler tarafından genellikle bilinmeyen veya fark edilmeyen yerlere gönderiliyor. Şu anda atık olarak adlandırdığımız şeylerin çoğu, korunup yeniden kullanıldığı takdirde değerli bir kaynak olarak görülebilir. Biz ve komşularımız çevremizden çok fazla şey alırsak veya geri dönüştürülemeyen ya da tehlikeli kimyasallar içeren çok fazla malzeme atarsak, çevre bozulur. Evlerimiz ve iş yerlerimizle ilgili küçük bireysel kararlar, yavaş yavaş birleşerek zararlı, birikimli sonuçlar doğurur. Bu nedenle, temellerimizin ve duvarlarımızın, yiyeceklerimizin ve giysilerimizin, ısıtma ve soğutma sistemlerimizin yanı sıra ambalajlarımızın ve aletlerimizin kaynakları hakkında sorular sormalıyız. Atıklarımızın nereye gittiği konusunda meraklı olmalıyız. Gelecek nesillerin yaşama ve refah içinde yaşama yeteneği buna bağlıdır. Topluluk oluşturma süreci birçok temel soruyu gündeme getirir. Kimlerle ilişki kurmak istiyoruz ve neden, nerede yaşamayı seçiyoruz ve neden, kimlerle ilişki kuracağımız ve nerede yaşayacağımız konusunda bir seçim hakkımız var mı? Eğer bazı seçim haklarımız varsa, bunları ne belirliyor? Yaptığımız seçimler başkalarının seçimlerini sınırlıyor mu? Topluluğun örgütlenmesi, adalet ve hakkaniyet hakkında birçok soruyu ortaya çıkarır. Önde gelen çevreci Donella Meadows, toplulukların karşı karşıya olduğu sorunları şöyle özetledi, 21. yüzyılın sorunu, sınırlar içinde, dünya ve birbirimizle uyum içinde nasıl iyi ve adil bir şekilde yaşayacağımızdır. Büyük şehirler, zulümden, hilekarlıktan ve sınırlanmayı reddetmekten doğabilir. Yaşanabilir şehirler ancak alçak gönüllülük, şefkat ve yeterlilik kavramını kabul etme ile sürdürülebilir. Seyahat ettiğimiz manzaraları okumak, sorumluluk hakkında çok şey ortaya çıkarabilir. Bir trenin, uçağın veya arabanın penceresinden dışarı bakarız. Gördüklerimiz orada yaşayan insanlar hakkında ne söylüyor? Kendileri hakkında nasıl portreler inşa etmişler? Bizim hakkımızdaki portreler başkaları tarafından nasıl algılanıyor? Pencereden gördüğümüz manzarayı gerçekten anlıyor muyuz? Farkında olduğumuzdan daha fazlasını biliyor olabiliriz. Örneğin, Toskana'nın bir görüntüsü için bu çok güzel diyebiliriz. Gerçekten de güzel ve sağlıklı olabilir. Detroit veya Doğu Saint Louis'deki terk edilmiş mahalle bloklarını düşündüğümüzde ise aman tanrım diye haykırırız. Bu yerler muhtemelen ziyaretçi ve orada yaşamaya zorlanan sakinler için sağlıksız ve güvensizdir. Sürdürülebilirlik görsel bir egzersiz olarak görülebilir. Bizler görsel hayvanlarız ve gördüklerimize güvenmeyi öğrenmeliyiz. Manzaralar, insanların birbirleriyle ve çevreleriyle nasıl etkileşim kurdukları hakkında çok fazla bilgi sağlar. İtalya'nın finans başkenti Milano'da uyanıyoruz, ardından trenle ülkenin başkenti ve manevi kalbi Roma'ya gidip öğle yemeği yiyoruz. Tarihi, güneşli Roma, endüstriyel, genellikle bulutlu Milano'dan açıkça farklı ve aradaki bölgede her ikisinden farklı. Milano'nun odaklanmış telaşı ve hareketliliği, Roma'nın daha rahat atmosferinden farklı. Işık farklı ve sonuç olarak gölgeler de farklı. Ya da Bologna veya Floransa'ya gidiyoruz. Milano gibi Bologna'da ova ve dağlar arasında yer alıyor, ancak Milano iş odaklı, hatta düpedüz kapitalistken, Bologna çok daha sola meyilli. Floransa büyüleyici ama turist kalabalığını ağırlamakta zorlanıyor, Roma yüzyıllardır barbarların istilalarına maruz kaldı ve onlar bölgeye entegre oldular, hatta kutlandılar. Entelektüel bir Polonyalı papa olabilir, en azından bin yılda bir. Elbette, Krakow bir barbar yuvası sayılmaz. Bir papa, birkaç aziz ve Nobel ödüllü bilim insanının yanı sıra, Jajjelloni'nin üniversitesi de evrenle olan ilişkimize bakış açımızı değiştiren Koperniği yetiştirmiştir. Krakow'da uyanıp trenle Varşova'ya gidebilir ve orada eski şehir, bir bira içebilirsiniz. O birayı içerken ve tren yolculuğunu düşünürken, Varşova'nın Krakow'dan oldukça farklı olduğunu ve aradaki yerlerinde her iki şehirden farklı olduğunu fark edersiniz. Bu farklılıkları kim yarattı? Polonya dışından gelen barbarlar mıydı İtalyanlara benzer düşmanlar olan Almanlar, Ruslar ve Avusturyalılar mı? Polonya, devlet olmadığı zamanlarda bile bir ulus olarak kaldı, tıpkı İtalya, Almanya ve İsrail gibi. Birliğimizi görebilmek için bölünmemiz mi gerekiyor? Polonyalıların veya Japonların milliyetçiliği kadar güçlü bir küreselleşme yakalayabilir miyiz? Küresel bir kültür yaratabilmek için bir tür olarak trajedi ve baskıya katlanmak zorunda mıyız? Dışarıdan bakıldığında, İrlandalılar ve İngilizler, Hintliler ve Pakistanlılar, Filistinliler ve İsrail'liler, Polonyalılar ve Ruslar, Almanlar ve Hollandalılar, Tutsiler ve Hutular, Hırvatlar ve Sırplar, Sünniler ve Şiiler, Japonlar ve Koreliler, Çinliler ve Vietnamlılar, Biz Amerikalılar ve diğer herkes oldukça benzer görünüyor. Harlem'de yaşayan bir Afro-Amerikalı, Philadelphia'daki Mainline'dan bir WASP'a mı yoksa Abuja'dan bir bürokrata mı daha çok benziyor? Büyük olasılıkla, Harlem sakini hem Philadelphia'daki Mainline sakinine hem de Nijeryalı memura benzerken, her ikisinden de farklı kalacaktır. Soruyu daha da karmaşıklaştıran şey, ana hat WASP'larının Nijerya'nın yeni başkenti Abuja'nın tasarımına yardımcı olmuş olmalarıdır. Önemli olan, bizi farklı kılan şeylerden ziyade, bizi benzer kılan şeylere odaklanmamız gerektiğidir. Gerçekten başka seçeneğimiz yok, eğer farklılıklarımızla takıntılı olmaya devam edersek, kendimizi ve gezegenin yaşamının büyük bir kısmını yok edeceğiz. Hevel, insanlığın mevcut durumunu her şeyin mümkün olduğu ve neredeyse hiçbir şeyin kesin olmadığı ve hepimizin ait olduğu tek gezegensel uygarlığın bizi küresel zorluklarla karşı karşıya bıraktığı bir durum olarak özetliyor. Bu zorluklardan biri de değişim hızıdır. Hevel ayrıca, olağanüstü zamanlarda yaşıyoruz. Dünyanın insani yüzü o kadar hızlı değişiyor ki, alışılmış siyasi hız göstergelerinin hiçbiri yeterli değil diye belirtmiştir. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki, hayrete düşecek vaktimiz yok. Değişen bir dünyada birbirimizle olan etkileşimlerimiz de dahil olmak üzere insan doğası, hala tamamlanmamış bir konudur. Yine de, yüzleşmemiz gereken bir konudur, C. B. Jackson şöyle yansıtmıştır, Toro ve Jefferson, insan doğası tanımlarında kutuplar kadar farklıydılar, ancak onu tanımlamanın ve bir kez tanımladıktan sonra ona uygun bir ortam yaratmanın mümkün olduğu konusunda tamamen hemfikirdiler. Hem Toro hem de Jefferson, insan doğası vizyonlarını yeryüzüne dayandırdılar. Douglas Peterson'ın belirttiği gibi, insanlık, tanımı gereği, topraktan gelir, tıpkı humus gibi. Ya da McCargan alaycı bir şekilde söylediği gibi, doğa, başlangıçtan beri biçim işindedir ve insan onun ürünlerinden sadece biridir. Bizler doğanın bir ürünüyüz, ancak doğa kavramı toplumsal bir yaratımdır. Bozkırlarda esen rüzgarlardan denizin gelgitlerine kadar doğanın güçleri gerçek olaylardır. Dolayısıyla, çevremizde olan ilişkilerimizi sürekli olarak geliştiriyor ve yeniden tanımlıyoruz, bu da yaşam biçimimizi etkilemeye devam ediyor. İngiliz romancı ve deneme yazarı John Fowles'ın bize hatırlattığı gibi, hayat, ya da en azından hayatın sıradan deneyimi, uyanık olduğumuz andan saniye saniyeye, aslında son derece sentezleyici, birleştirici veya yapıcı anlamda, ve geçmiş anılar ve şimdiki algılar, zamanlar ve yerler, özel ve kamusal tarih gibi karmaşık unsurlardan oluşmaktadır. Ve böylece, insan ekolojisi üzerine bu keşfimi sentetik, sıradan bir deneyimle sonlandırıyorum, Mayıs ortasında Roma'da bir taksi yolculuğu. Taksi, Gabriel Garcia Marquez'in tarif ettiği gibi, Roma baharının elmas gibi ışığı ve zamansız havası içinde süzülüyor. Taksi şoförü hem telsiz hem de telefonla donatılmış, hızlı İtalyanca ile verilen talimatlar ve sorular sürekli olarak mekanımızı dolduruyor. Telefon çalıyor ve konuşma için omuz ile kulak arasına sıkıştırılıyor. Şoför sık sık sokak haritasına bakıyor, çünkü Roma gezinmesi karmaşık bir şehir. Belki İngilizce, Fransızca, Japonca veya Arapça öğreniyor ya da İtalyancasını geliştirmeye çalışıyor. Ve böylece, yolculuğumuz bir dil seminerine dönüşüyor. Şoför, uzun zaman önce Kuzey Amerika'ya yaptığı bir seyahati anlatıyor. Nerelerde bulundunuz? Ne demek bulundunuz? Ziyaret ettim, visitor, en güzel şehirlerin, San Francisco, Vancouver, en korkutucu şehirlerin, neredeyse tüm Amerika Birleşik Devletleri, ve en muhteşem manzaraların, Oregon, Washington, Britanya Kolombiyası ve Alaska kıyıları, Arizona çölleri, Colorado dağları, yanı sıra en sıkıcı olanların da izlenimleri sunuluyor. Dil semineri, manzaralar ve topluluklar, bölgeler ve uluslar üzerine bir tartışmaya dönüşüyor. Taksi ilerliyor, jeolojik ve insani zaman katmanlarını kesip geçiyor. Burada zamana dokunabilirsiniz. Tiber Nehri yola paralel akıyor, trafiğin iki zıt yönde tek yönde aktığı paralel kıyılarda, sokakların eğiminin altında denize doğru ilerliyor. Çınar ağaçları yollar ve Tiber boyunca galeriler oluşturuyor. Uzun dallar nehre doğru dalıyor. Dallardan oluşan bir çatı, ışığı filtreleyerek yol boyunca uzun, keskin gölgeler oluşturuyor. Bir trafik ışığında ve bir kırıcı makinenin duraklamaları arasında, ağaçların tepesinden kuşlar cıvıldıyor, sonra gökyüzünde helikopter pervanelerinin vızıltısı duyuluyor, belki de papa, il papa. Otomobiller ve taksiler, tramvaylar, tur otobüsleri, motorlu araçlar ve yayalarla sınırlı alanda yarışıyor. Herkes pozisyon kapmak için mücadele ediyor. Yolculuklar gecikiyor, motorlu araç kalabalıkları ilerliyor. Taksimiz yer bulup hızla ilerliyor. Şoför, önümüze geçen diğerlerine bağırıp işaret ediyor. Diğer sürücüler bakmadan veya müdahale etmeden ilerliyor. Espresso rengi takım elbiseli, beyzbol şapkalı ve koyu renk gözlüklü bir kadın, ayaklarının arasında orta boy kahverengi bir terrier ile motorlu aracıyla yanımızdan süzülüyor. Bir motorlu araç sürücüsü, kornasına iki kez basarak başka bir sürücüye buğun diyor. Bir jandarma, devriye arabasına yaslanmış, makineli tüfeğini sokağa doğrultmuş halde dururken, ortağı direksiyon başında uyukluyor. Dar sokakları çevreleyen yüksek binaların balkonlarında kuruyan çamaşırlar asılı. Meydanda bir güvercin sürüsü, muhtemelen yiyecek getiren iki turiste doğru ilerliyor. Birkaç hacı, polen ve kirlilikten gözleri yaşarmış halde meydanda durup haritayı inceliyor. Antik çağ, Rönesans ve Barok dönemine ait anıtlar iskelelerle örtülü, Roma per Roma yazan tabelalar, sürekli yeniden inşa halinde olan bir şehri gösteriyor. Sağda bir Roma harabesi, solda güneş gözlüğü, siyasi parti mitingi ve rock konseri için afişler. Afişler yırtılmış ve ile kaplanmış, harabe statüsüne ulaşamayacaklar. Salyangoz sürüleri, işaretlerinin üzerinden ve altından duvarlarda dolanıyor. Taksimiz, modern şehrin altında zaman ve toprak katmanları olan antik bir Roma insulasının, bir apartmanın bir bölümünün yanından geçiyor. Yakınlarda antik bir pazar yeri olan bir forum var, modern eczaneler, barlar, tütüncüler, fırınlar, restoranlar, pizzacılar ve çeşitli diğer küçük işletmeler bolca bulunmaktadır. Adalar ve forum arasında bir çeşme fışkırıyor. Bu çeşmede Roma döneminden kalma. Yüzyıllar boyunca çeşme, başlangıçta su kemerleri aracılığıyla, şimdi ise borularla yakındaki dağlardan getirilen suyun son durağı olmuştur. Modern bir Romalı bir sürahiyi suyla doldururken, bir diğeri küçük fiyatını yıkıyor. Güneş, duvarlara ve binalara çarpıcı gölgeler düşürüyor. Yapıların, yemyeşil bitkilerin ve masmavi gökyüzünün kan portakalı, hardal sarısı, limon sarısı, gelincik kırmızısı ve pembe tonları, tüm renkler son derece canlı. Roma yaşıyor. İnsanlar birbirleriyle ve fiziksel ve biyolojik çevreleriyle etkileşim halindeler. Roma'dan ders alıyoruz, her yerden ders alabiliriz. Çevremizdekilerle bağlantı kuruyoruz. İçimizden, onları anlamlandırmaya çalışıyoruz. Şeyleri sınıflandırıyoruz, fiziksel olanı, canlı olanı, bizim gibi canlı organizmaları, yani neredeyse bizim gibi olanları, şu daha yaşlı, şu daha genç, şu erkek, şu kız. Onlarla ilişki kurmaya çalışıyoruz, etkileşim kuruyoruz, çevremizdeki dünyada bu alışverişlere katılıyoruz. Birbirimizle ve dünyalarımızla etkileşim kuran ekolojik canlılarız.